Küçük bir bilim tarihi. William Bynum. 2013. Bölüm 1. Başlangıçta. Bilim özeldir. Bu dünya ve içindeki her şey hakkında bilgi sahibi olmanın en iyi yoludur. Buna biz de dahiliz. İnsanlar binlerce yıldır çevrelerinde gördükleri şeyler hakkında sorular soruyorlar. Buldukları cevaplar çok değişti. Bilimin kendisi de öyle. Bilim dinamiktir. Bir neslin diğerine aktardığı fikirler ve keşifler üzerine inşa edilir. Aynı zamanda tamamen yeni keşifler yapıldığında ileriye doğru büyük sıçramalar yapar. Değişmeyen ise bilim yapanların merakı, hayal gücü ve zekasıdır. Bugün daha fazlasını biliyor olabiliriz ama 3000 yıl önce kendi dünyaları hakkında derinlemesine düşünen insanlar da en az bizim kadar akıllıydı. Bu kitap yalnızca laboratuvarlardaki mikroskoplar ve test tüpleriyle ilgili değil, her ne kadar bilim denildiğinde çoğu insanın aklına bunlar geliyorsa da. İnsanlık tarihinin büyük bölümünde dünyayı anlamak ve kontrol etmek için büyü, din ve teknolojinin yanı sıra bilim de kullanıldı. Bilim bu kadar basit bir şey olabilir her sabah güneşin doğuşunu gözlemlemek kadar karmaşık ya da yeni bir kimyasal elementi tanımlamak kadar karmaşık. Sihir, geleceği önceden bildirmek için yıldızlara bakmak olabilir ya da kara kedinin yolundan uzak durmak gibi batıl inanç diyebileceğimiz bir şey olabilir. Din sizi tanrıları yatıştırmak için bir hayvan kurban etmeye veya dünya barışı için dua etmeye yönlendirebilir. Teknoloji, nasıl ateş yakılacağını veya yeni bir bilgisayar yapmayı bilmeyi içerebilir. Bilim, büyü, din ve teknoloji Hindistan, Çin ve Orta Doğu'daki nehir vadilerine yerleşen ilk insan toplulukları tarafından kullanıldı. Nehir vadileri verimliydi ve bu da her yıl büyük bir topluluğu beslemeye yetecek kadar mahsul ekilmesine olanak sağlıyordu. Bu, bu topluluklardaki bazı insanlara tek bir şeye odaklanmak, pratik yapmak ve pratik yapmak ve o konuda uzmanlaşmak için yeterli zaman sağladı. İlk bilim adamları, gerçi o zamanlar bu şekilde anılmıyorlardı, muhtemelen rahiplerdi. Başlangıçta teknoloji, yapmak, ile ilgilidir, bilimden, bilmek, ile ilgilidir, daha önemliydi. Mahsullerinizi başarılı bir şekilde yetiştirmeden, kıyafetlerinizi dikmeden veya yemeğinizi pişirmeden önce ne yapacağınızı ve nasıl yapacağınızı bilmeniz gerekir. Birinden nasıl kaçınacağınızı ve diğerini nasıl yetiştireceğinizi öğrenmek için neden bazı meyvelerin zehirli olduğunu veya bazı bitkilerin yenilebilir olduğunu bilmenize gerek yok. Bunların her gün gerçekleşmesi için güneşin her sabah doğup her akşam batması için bir nedeninizin olmasına gerek yok. Ancak insanlar sadece etraflarındaki dünya hakkında bir şeyler öğrenemezler, aynı zamanda meraklıdırlar ve bu merak bilimin kalbinde yer alır. Babil halkı, bugünkü Irak'ta, hakkında diğer eski medeniyetler hakkında bildiğimizden daha fazlasını biliyoruz, bunun basit bir nedeni var, kil tabletler üzerine yazıyorlardı. Yaklaşık altı bin yıl önce yazılan bu tabletlerden binlercesi günümüze kadar gelmiştir. Bize Babil'lilerin dünyalarını nasıl gördüklerini anlatıyorlar. Son derece organizeydiler, hasatlarının, depolarının ve devlet maliyesinin kayıtlarını dikkatli bir şekilde tutuyorlardı. Rahipler zamanlarının çoğunu eski yaşamın gerçeklerini ve figürlerini araştırarak geçiriyorlardı. Onlar aynı zamanda araziyi araştıran, mesafeleri ölçen, gökyüzünü inceleyen ve sayma teknikleri geliştiren başlıca bilim adamlarıydı. Bugün hala onların buluşlarından bazılarını kullanıyoruz. Bizim gibi onlar da sayımı tutmak için çetele işaretlerini kullanıyorlardı. Bu senin yaptığın zaman dört dikey işaret ve bunları çapraz olarak çapraz olarak bir beşinci ile çaprazlayın. Bunu hapishane hücresinin karikatürlerinde görebileceğiniz gibi, mahkumların kaç yıldır hapiste kaldıklarını saymaları tarafından yapılmıştır. Daha da önemlisi, bir dakikada 60 saniye, bir saatte 60 dakika olması gerektiğini, ayrıca bir dairede 360 derece ve haftanın 7 günü olması gerektiğini söyleyen Babil'lilerdi. 60 saniyenin bir dakikaya ve 7 günün bir haftaya eşit olmasının gerçek bir nedeni olmadığını düşünmek komik. Diğer numaralarda aynı şekilde işe yarayabilirdi. Ancak Babil sistemi başka bir yerden alındı ve sıkışıp kaldı. Babil'liler astronomide, yani gökleri incelemede iyiydiler. Yıllar geçtikçe yıldızların ve gezegenlerin geceleri gökyüzündeki konumlarındaki desenleri tanımaya başladılar. Dünyanın her şeyin merkezinde olduğuna ve yıldızlarla aramızda güçlü büyülü bağlantılar olduğuna inanıyorlardı. İnsanlar dünyanın evrenin merkezi olduğuna inandıkları sürece onu bir gezegen olarak saymadılar. Gece gökyüzünü 12 parçaya böldüler ve her parçaya belirli yıldız grupları, veya, takım yıldızları, ile ilişkilendirilen bir isim verdiler. Babilliler, cennet gibi bir noktaları birleştirme oyunu aracılığıyla, bazı takım yıldızlardaki terazi ve akrep gibi nesnelerin ve hayvanların resimlerini gördüler. Bu, yıldızların üzerimizdeki etkisini inceleyen astrolojinin temeli olan ilk zodyaktı. Astroloji ve astronomi, eski Babil'de ve sonrasındaki yüzyıllar boyunca yakından bağlantılıydı. Bugün pek çok insan hangi burçta doğduğunu biliyor, ben Boğa Burcu'yum, Boğa Burcu'yum ve gazete ve dergilerde hayatları hakkında tavsiye almak için burçlarını okuyorlar. Ancak astroloji modern bilimin bir parçası değildir. Babil'liler antik Orta Doğu'daki birkaç güçlü gruptan yalnızca biriydi. önce 3500 gibi erken bir tarihte Nil Nehri kıyısına yerleşen Mısırlılar hakkında çoğu şeyi biliyoruz. Daha önce ve sonrasında hiçbir uygarlık tek bir doğal özelliğe bu kadar bağımlı değildi. Mısırlılar varoluşları için Nil'e güvendiler, çünkü her yıl güçlü nehir taştığında, Kıyılarının etrafındaki toprağı yenilemek ve böylece onu bir sonraki yılın mahsulüne hazırlamak için zengin alüvyon getiriyordu. Mısır çok sıcak ve kurak olduğundan pek çok şey hayatta kaldı. Pek çok resim ve hiyeroglif adı verilen bir tür resimli yazı da dahil olmak üzere bugünden hayranlık duyun ve öğrenin. Mısır'ın önce Yunanlılar, sonra da Romalılar tarafından fethedilmesinden sonra hiyeroglif okuma ve yazma yeteneği ortadan kalktı ve böylece neredeyse 2000 yıl boyunca yazıların anlamı kayboldu. Daha sonra, 1798'de bir Fransız askeri, Mısır'ın kuzeyinde, Roset'ta yakınlarındaki küçük bir kasabada, eski bir moloz yığınının içinde yuvarlak bir tablet buldu. Üç dilde yazılmış bir bildirisi vardı, hiyeroglif. Yunanca ve Demotik adı verilen daha da eski bir Mısır yazı biçimi. Roset'ta taşı Londra'ya geldi ve bugün onu British Museum'da görebilirsiniz. Ne büyük bir atılım, akademisyenler Yunanca'yı okuyabiliyor ve dolayısıyla hiyeroglifleri tercüme ederek gizemli Mısır yazılarını çözebiliyorlardı. Artık eski Mısırlıların inanç ve uygulamalarını gerçekten öğrenmeye başlayabiliriz. Mısır astronomisi Babil'lilerinkine benziyordu. Ancak Mısırlıların öbür dünyayla ilgili kaygısı onların yıldızları gözlemlemede daha pratik olduğu anlamına geliyordu. Takvim, onlara yalnızca Ekim için en iyi zamanın ne zaman olduğunu veya Nil'in taşmasını ne zaman beklemeleri gerektiğini söylemek için değil, aynı zamanda dini bayramlar planlamak için de çok önemliydi. Doğal, yılları 360 gündü yani her biri 10 gün süren 3 haftadan oluşan 12 ay ve mevsimlerin kaymasını önlemek için yıl sonuna fazladan 5 gün eklediler. Mısırlılar, evrenin dikdörtgen bir kutu şeklinde olduğunu, kendi dünyalarının kutunun tabanında olduğunu ve Nil'in bu dünyanın tam ortasından aktığını düşünüyorlardı. Yıllarının başlangıcı Nil'in taşmasıyla aynı zamana denk geldi ve sonunda bunu, Sirius dediğimiz gece gökyüzündeki en parlak yıldızın gece yükselişiyle ilişkilendirdiler. Babil'de olduğu gibi, Mısır hükümdarları olan Firavunların saraylarında da rahipler önemliydi. Firavunların ilahi olduğu ve ölümden sonra da yaşayabilecekleri düşünülüyordu. Gerçekten devasa cenaze anıtları olan piramitleri inşa etmelerinin bir nedeni de budur. Firaunlar, onların akrabaları ve diğer önemli kişiler, hizmetçiler, köpekler, kediler, mobilyalar ve yiyecek malzemeleri, ahiretteki yeni yaşamı beklemek üzere bu devasa yapılara yerleştirildi. Mısırlılar önemli kişilerin bedenlerini korumak için, sonuçta öbür dünyada çürümüş ve kokuşmuş halde ortaya çıkmak işe yaramazdı, ölüleri mumyalamanın yollarını geliştirdi. Bu, öncelikle iç organların çıkarılması, burun deliklerinden beyni çıkarmak için uzun bir kancaları vardı ve onları özel kavanozlara yerleştirmek anlamına geliyordu. Cesedin geri kalan kısmını korumak için kimyasallar kullanıldı, daha sonra beden ketene sarılarak mezarındaki son dinlenme yerine konuldu. Mumyacılar kalbin, akciğerlerin, karaciğerin ve böbreklerin neye benzediğine dair oldukça iyi bir fikre sahipti. Ne yazık ki çıkardıkları organları tarif etmediler, dolayısıyla organların ne yaptığını düşündüklerini bilmiyoruz. Ancak diğer tıbbi papirüsler hayatta kaldı ve bunlar bize Mısır tıbbı ve cerrahisi hakkında bilgi veriyor. O zamanlar yaygın olduğu gibi Mısırlılar dini, büyülü ve doğal şeylerin bir karışımının hastalıklara neden olduğuna inanıyordu. Şifacılar hastalara ilaç verirken büyü okurlardı. Ancak Mısırlılar tarafından icat edilen tedavilerin çoğu, hastalıkların dikkatli bir şekilde gözlemlenmesiyle elde edilmiş gibi görünüyor. Yaralanma veya ameliyat sonrasında yaraların üzerine koydukları ilaçlardan bazıları, yarayı mikroplardan uzak tutmuş ve iyileşmeye yardımcı olmuş olabilir. Bu, mikropların ne olduğunu bile bilmemizden binlerce yıl önceydi. Tarihin bu aşamasında sayma, astronomi ve tıp en belirgin 3, bilimsel, faaliyet alanıydı. Sayma, çünkü yeterince ürün ekmeden ve diğer insanlarla ticaret yapabilmeniz veya emrinizde yeterli askeriniz veya piramit yapıcınız olup olmadığını görmeden önce, kaç tane, olduğunu bilmeniz gerekir. Astronomi, çünkü güneş, ay ve yıldızlar günlerle, aylarla ve mevsimlerle o kadar yakından ilişkilidir ki, konumlarını dikkatlice not etmek takvimler için temeldir. Tıp, çünkü insanlar hastalandıklarında veya yaralandıklarında doğal olarak yardım ararlar. Ancak bu vakaların her birinde büyü, din, teknoloji ve bilim birbirine karışmıştı ve bu eski Orta Doğu medeniyetleri için, insanların yaptıklarını neden yaptıkları veya sıradan insanların günlük hayatlarını nasıl sürdürdükleri hakkında çok fazla tahminde bulunmamız gerekiyor. Sıradan insanları tanımak her zaman zordur, çünkü tarihin kayıtlarını bırakanlar çoğunlukla okuma yazma bilen güçlü insanlardı. Bu aynı zamanda, ancak uzak Asya'da başlayan diğer iki eski uygarlık içinde geçerliydi, Çin ve Hindistan. Bölüm 2. İğneler ve Sayılar Babil ve Mısır'dan doğuya doğru ilerlemeye devam ettiğinizde, kayalık himalayaların her iki tarafında, Hindistan ve Çin'de eski uygarlıkların yeşerdiği toprakları bulacaksınız. Yaklaşık 5000 yıl önce insanlar Indus ve Sarı Nehir vadileri boyunca uzanan kasaba ve şehirlerde yaşıyordu. O günlerde Hindistan ve Çin, bugünkünden bile daha büyük, devasa topraklardı. Her ikisi de baharat yolları boyunca kanalize edilen geniş kara ve deniz aşırı ticaret ağlarının parçasıydı ve halkları yazı ve bilimi yüksek düzeyde geliştirmişti. Biri diğerine yardımcı oldu, bilim ticarete fayda sağladı ve ticaretten elde edilen zenginlik, çalışma lüksüne olanak sağladı. Aslında 1500'lere kadar bu uygarlıkların her birinde bilim en az Avrupa'daki kadar gelişmişti. Hindistan bize sayılarımızı ve matematik sevgisini verdi. Çin'den kağıt, barut ve navigasyon için vazgeçilmez bir alet olan pusula geldi. Bugün Çin dünyanın önemli bir gücüdür. Orada üretilen kıyafetler, oyuncaklar ve elektronik eşyalar gibi şeyler dünyanın her yerinde satılıyor. Antrenörlerinizdeki etiketi kontrol edin, ancak yüzyıllar boyunca batıdaki insanlar bu uçsuz bucaksız ülkeye ya eğlenerek ya da şüphe yıl baktılar. Çinliler işleri kendi yöntemleriyle yaptılar, ülkeleri hem gizemli hem de değişmez görünüyordu. Artık Çin'in her zaman dinamik bir ülke olduğunu ve biliminin de sürekli değiştiğini biliyoruz. Ancak yüzyıllar boyunca orada değişmeyen tek şey vardı, yazı. Çince yazı, bizim gibi alfabe kullanıcılarına tuhaf görünen, nesneleri temsil eden küçük resimlerden, ideograflardan oluşur. Ancak küçük resimleri nasıl yorumlayacağınızı biliyorsanız, bu eski çok eski Çince metinleri daha yeni yazıları okuyabildiğiniz kadar kolay okuyabileceğiniz anlamına gelir. Aslında yazmayı çok daha kolaylaştıran kağıdın icadı için Çin'e teşekkür borçluyuz. Tarihler hakkında bildiğimiz en eski örnek Milattan sonra 150 civarına aittir. Çini yönetmek hiçbir zaman kolay olmadı ama bilim yardımcı olabilirdi. Belki de şimdiye kadarki en büyük mühendislik projesi olan Çin Seddi, Milattan önce 5. yüzyılda Doğu Jo hanedanlığı döneminde başlatıldı. Çin tarihi, güçlü hükümdarlar ve onların saraylarıyla ilişkili hanedanlara bölünmüştür. Duvar, Çinlileri içeride tutmanın yanı sıra kuzeyden gelen barbarları da dışarıda tutmayı amaçlıyordu. Tamamlanması yüzyıllar sürdü, sürekli genişletildi ve onarıldı ve şu anda 5500 mil yol kat ediyor. Birkaç yıl boyunca insanlar duvarın uzaydan görülebileceğini düşündüler. Ancak bu doğru değil, Çin'in kendi astronotu yapıyı fark edemedi. Bir başka dikkate değer mühendislik başarısı olan Büyük Kanal, 5. yüzyılda Sui Hanedanlığı döneminde başlatıldı. Yol üzerindeki bazı doğal su yollarından yararlanan Bin millik kanal, kuzeydeki büyük iç şehir Pekini güney kıyısındaki Hangzhou'ya ve oradan da dış dünyaya bağladı. Bu anıtlar, Çinli haritacıların ve mühendislerin becerilerinin yanı sıra, inşaatlarının gerektirdiği muazzam miktarda ağır insan emeğini de güçlü bir şekilde hatırlatıyor. Çinliler el arabasını icat etmişti ama işçiler hala kazmak, itmek ve inşa etmek zorundaydı. Çinliler evreni, kuvvetlerin her şeyi birbirine bağladığı bir tür canlı organizma olarak görüyorlardı. Temel güce veya enerjiye ki, çiğ olarak telaffuz edilir, adı verildi. Diğer iki temel kuvvet yin ve yang vardı. Dişi prensip olan yin, karanlıkla, bulutlarla ve nemle ilişkilendiriliyordu, yang, erkek prensibi, güneş ışığı, ısı ve sıcaklık fikirleriyle, şeylerin tamamı yin veya tamamı yang değildir, iki güç her zaman çeşitli derecelerde birleştirilir. Çin felsefesine göre, her birimizin bir miktar yin ve bir miktar yangı vardır ve bunların tam birleşimi kim olduğumuzu ve nasıl davrandığımızı etkiler. Çinliler evrenin beş elementten oluştuğuna inanıyordu, su, metal, tahta, ateş ve toprak. Bu unsurlar etrafımızda gördüğümüz sıradan su veya ateş değil, dünyayı ve gökleri oluşturan ilkelerdi. Elbette her birinin farklı özellikleri vardı ama aynı zamanda transformer oyuncakları gibi birbirine kenetlenen güçler de vardı. Örneğin tahta toprağı yenebilir, tahta bir kürek onu kazabilir, metal ahşabı kesebilir, ateş metali eritebilir, su yangını söndürebilir ve toprak suya baraj yapabilir. Aslında Çin'de icat edilen kağıt, makas, taş oyununu düşünün. Yin ve yang güçleriyle birleşen bu unsurlar, zamanın ve doğanın döngüsel ritimlerini, mevsimleri, doğum ve ölüm döngülerini ve hareketleri üretir. Güneşin, yıldızların ve gezegenlerin. Her şey bu unsur ve güçlerden oluştuğuna göre her şey bir bakıma canlıdır ve birleşmiştir. Yani maddenin temel birimi olarak, atom kavramı Çin'de hiçbir zaman gelişmedi. Oradaki doğa felsefecileri de her şeyin, bilimsel, olabilmesi için sayılarla ifade edilmesi gerektiğini düşünmüyorlardı. Aritmetik çok pratikti, alırken ve satarken hesaplama yapmak, malları tartmak ve benzeri. Güvenmeyi öğrenmiş olabileceğiniz, tellerin üzerinde kayan boncuklar bulunan bir cihaz olan abaküs hakkında 1500'lerin sonlarında yazılar yazıldı. Muhtemelen daha önce icat edildi. Abaküs saymayı, toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini hızlandırır. Günlerin ve yılların uzunluğunu hesaplamak için de sayılar kullanıldı. Milattan önce 1400 gibi erken bir tarihte Çinliler yılın %365 gün uzunluğunda olduğunu biliyorlardı ve çoğu ilk uygarlık gibi ayları hesaplamak için ayı kullanıyorlardı. Tüm eski halklarda olduğu gibi Çinliler de yılı bir şeyin gerçekleşmesi için geçen süre olarak ölçtüler. Güneş'in gökyüzündeki başlangıç noktasına dönmesi, Jüpiter gibi gezegenlerin ve yıldızların hareketlerindeki döngüler, doğadaki her şeyin döngüsel olduğu fikrine çok iyi uyuyor. Yüce nihai büyük köken, tüm evrenin tam bir döngü oluşturmasının ne kadar zaman alacağını bulmak için yapılan muazzam bir hesaplamaydı, 23 milyon 639 bin 40 yıl. Bu, evrenin çok yaşlı olduğu anlamına geliyordu. Gerçi artık onun çok daha yaşlı olduğunu biliyoruz. Çinliler aynı zamanda evrenin nasıl yapılandırıldığını da düşündüler. İlk Çin yıldız haritalarından bazıları, kavisli uzayda var olan şeylerin iki boyutlu bir harita üzerinde nasıl temsil edileceğini anladıklarını gösteriyor. Daha sonraki Han hanedanlığında yaşayan Zuoanle, Güneş'in, Ay'ın ve yıldızların rüzgarlar tarafından yönlendirilerek boş uzayda yüzdüğüne inanıyordu. Bu, antik Yunan'ın bu gök cisimlerinin katı küreler halinde sabitlendiği inancından çok farklıydı ve bugün uzayı nasıl anladığımıza çok daha fazla benziyordu. Çin'deki yıldız gözlemcileri olağan dışı olayları çok dikkatli bir şekilde kaydettiler, bu nedenle kayıtları çok eskilere dayandığından, modern gökbilimciler için hala faydalıdır. Çinliler dünyanın çok eski olduğuna inandıkları için fosillerin, bir zamanlar canlı olan bitki ve hayvanların sertleşmiş kalıntıları olduğunu anlamakta hiç zorluk çekmediler. Taşlar sertlik ve renk gibi unsurlara göre gruplandırılıyordu. Yeşim taşı özellikle değerliydi ve ustalar yeşim parçalarını güzel heykellere oyuyordu. Çin'de depremler sık görülür ve kimse bunların neden meydana geldiğini açıklayamasada, sonra 2. yüzyılda John Hank adında çok bilgili bir adam, Yer sarsıntılarını kaydetmek için yer sarsıldığında sallanan asılı bir ağırlık kullandı. Bu, sismograf dediğimiz, dünya hareket ettiğinde, hareket ettiğinde düz bir çizgi çizen bir makinenin çok eski bir versiyonuydu. Manyetizma pratik amaçlarla anlaşıldı. Çinliler, demiri yüksek bir sıcaklığa ısıtıp kuzey-güney yönünü gösterirken soğumaya bırakarak demiri nasıl mıknatıslayacaklarını öğrendiler. Çin'de pusulalar batıda bilinmeden çok önce vardı ve hem yön bulma hem de falcılık için kullanılıyordu. Çoğunlukla ıslaklardı, bir kase su içinde yüzen mıknatıslanmış bir iğneydi sadece. Pusula iğnelerinin olduğunu söylemeye alışkınız kuzeyi gösteriyordu, ancak Çinliler için güneyi gösteriyorlardı. Elbette bizim pusulalarımız da güneyi gösteriyor, sadece ibrenin diğer ucuyla. Herkes bu konuda hem fikir olduğu sürece hangi yönü seçtiğinizin pek bir önemi yok. Çinliler yetenekli kimyagerlerdi. En iyilerinin çoğu milattan önce 6. ve 4. yüzyıllar arasında yaşamış olan Lao Tzu'yu takip eden dini bir grubun üyeleri olan Taoistlerdi. Tao yol veya yol anlamına gelir. Diğerleri Konfüçyüsü veya Budayı takip etti. Bu dini liderlerin felsefeleri Takipçilerinin evren çalışmalarına yönelik tutumlarını etkiledi, din her zaman insanların çevrelerine bakış açısını etkilemiştir. Çinlilerin gerçekleştirebildiği kimya, kendi zamanlarına göre oldukça karmaşıktı. Örneğin alkol ve diğer maddeleri damıtabiliyor, çözeltilerden bakır çıkarabiliyorlardı. Kömür, kükürt ve potasyum nitratı harmanlayarak barut yaptılar. Bu ilk kimyasal patlayıcıydı ve hem havai fişeklerin hem de silahların icadı için sıçrama tahtasıydı. Barut'un kimya dünyasının yin ve yangını gösterdiğini söyleyebiliriz, saraydaki muazzam havai fişek gösterilerinde güzel bir şekilde patladı ve aynı zamanda 10. yüzyılın başlarında doğudaki savaş alanlarında silah ve topların ateşlenmesinde kullanıldı. Bu güçlü maddenin tarifinin ve talimatlarının Avrupa'ya nasıl ulaştığı tam olarak belli değil, ancak 1280'lerde orada bunun bir açıklaması var, yavaş yavaş her yerde savaşı daha ölümcül hale getirdi. Çinlilerin aynı zamanda, yaşam iksirini arayan simyacıları da vardı, yaşam süremizi artıracak, hatta bizi ölümsüz kılacak bir madde. Bunu bulamadılar ve aslında birçok imparator bu deneysel, zehirli, tedavileri uygulamamış olsalardı daha uzun yaşayabilirdi. Ancak bu büyülü maddenin araştırılması, sıradan hastalıkların tedavisinde kullanılabilecek birçok ilacı ortaya çıkardı. Avrupa'da olduğu gibi Çinli doktorlar da hastalıkları tedavi etmek için bitki özlerini kullandılar, ancak aynı zamanda kükürt, cıva ve diğer maddelerden de bileşikler yaptılar. Artemije bitkisi ateş tedavisinde kullanıldı. Bir öz haline getirildi ve, hayati sıvıların, akışına yardımcı olmak için cildin belirli noktalarında yakıldı. Tarif ve yöntem yakın zamanda ortaya çıktı. Yaklaşık 1800 yıl önce uyuşturucularla ilgili yazılmış bir kitapta keşfedildi. Modern bir laboratuvarda test edilen ilacın, tropik ülkelerde bugün önde gelen ölüm nedeni olan sıtmaya karşı etkili olduğu ortaya çıktı. Sıtmanın belirtilerinden biri yüksek ateştir. Tıp kitapları Çin'de M.Ö. 2. yüzyıldan itibaren yazılmaya başlandı ve antik Çin tıbbı bugün tüm dünyada varlığını sürdürüyor. Cildin belirli bölgelerine iğnelerin batırılmasını içeren akupunktur, hastalıkların iyileştirilmesine, stresle baş edilmesine ve ağrının hafifletilmesine yardımcı olmak için yaygın olarak uygulanmaktadır. Vücudun ki enerjisinin aktığı bir dizi kanala sahip olduğu ve dolayısıyla akupunktur uzmanının bu kanalları uyarmak veya blokajı kaldırmak için iğneleri kullandığı fikrine dayanmaktadır. Bazen ameliyatlar, hastanın vücuduna yerleştirilen iğnelerden biraz daha fazlası ile ağrının engellenmesi amacıyla gerçekleştirilir. Modern Çinli bilim adamları tıpkı Batı'daki meslektaşları gibi çalışıyorlar. Ancak geleneksel Çin tıbbının TCM Hala tüm dünyada birçok takipçisi var. Geleneksel Hint tıbbı da öyle. Ayurveda olarak adlandırılır ve yaklaşık M.Ö. 200 ile M.Ö. 600 yılları arasında antik dil olan Sanskritçe yazılmış, bu isimle bilinen eserlere dayanmaktadır. Ayurveda vücutta doşa adı verilen sıvıların bulunduğunu öğretmiştir. Bunlardan üçü vardı, Vata kuru, soğuk ve hafiftir, Pita sıcak, ekşi ve keskindir ve kapağı soğuk, ağır ve tatlıdır. Bu doşağlar vücudumuzun düzgün çalışması için gereklidir ve bunlardan bir ya da birkaçı çok fazla ya da az olduğunda ya da yanlış yerde bulunduklarında hastalık ortaya çıkar. Hintli doktor hastalığın ne olduğuna karar vermeye çalıştığı için, hastanın cildini incelemek ve nabzını hissetmekte çok önemliydi. İlaçlar, masaj ve özel diyetler dengesizliği düzeltebilir. Hintli doktorlar, afyon ilacını üreten haşhaşın suyunu hastalarını sakinleştirmek ve ağrılarını dindirmek için kullandılar. Bir diğer eski Hint tıp çalışması olan susuruta, cerrahiye odaklanmıştı. Açıkladığı operasyonlardan bazıları bu erken dönem için son derece hassastır. Örneğin, bir hasta kataraktan, göz merceğinde görmeyi zorlaştıran bir bulutlanma, Muzdarip olduğunda, cerrah nazikçe göz küresine bir iğne sokar ve kataraktı bir tarafa doğru iterdi. Hintli cerrahlarda hasar görmüş burunları onarmak için hastanın kendi derisinden filepler kullandık, bu muhtemelen plastik cerrahi dediğimiz şeyin en eski örneğidir. Bu ayörveda tıbbı Hindu uygulayıcılarla ilişkilendirildi. Müslümanlar da yaklaşık 1590'da Hindistan'a yerleştiklerinde, ilk İslam doktorlarının yorumladığı eski Yunan tıbbına dayanan kendi tıbbi fikirlerini de getirdiler. Yunani, Yunanca, anlamına gelir, adı verilen bu tıp, Ayurveda sistemiyle yan yana gelişti. Her ikisi de bugün Hindistan'da hepimizin aşina olduğu batı tıbbının yanı sıra kullanılmaya devam ediyor. Hindistan'ın kendi bilimsel gelenekleri vardı. Hindistan'daki yıldız gözlemcileri, Yunan gökbilimci Pütolemin'in çalışmalarından ve Hintli Budist misyonerler tarafından Çin'den getirilen bazı bilimsel çalışmalardan yararlanarak gökleri, yıldızları, güneşi ve ayı anlamlandırdılar. Uyceyinde bir gözlemevi vardı ve adını bildiğimiz ilk Hintli bilim adamlarından biri olan Varahamihira orada çalışıyordu. Eski astronomi çalışmalarını topladı ve kendi gözlemlerini ekledi. Çok daha sonra, 16. yüzyılda Delhi ve Jayapur'da gözlemevleri inşa edildi. Hint takvimi oldukça doğruydu ve Çinliler gibi Hintliler de dünyanın çok yaşlı olduğuna inanıyorlardı. Astronomik döngülerinden biri 4 milyon 320 bin yıl uzunluğundaydı. Hintliler de uzun ömür sağlayacak bir iksir arayışına katıldılar. Ayrıca sıradan metallerden altın üretmenin bir yolunu aradılar. Ancak Hint biliminin yaptığı en önemli katkı matematik alanındaydı. Arapça, dediğimiz rakamlar Hindistan'dan, Orta Doğu üzerinden geliyor, tanıdık 1, 2, 3 ve benzeri. Sıfır, fikri de ilk olarak Hindistan'dan geldi. Halen kullandığımız sayıların yanı sıra Hintli matematikçiler aynı zamanda, yer tutma, temel fikrine de sahiptiler. 170 gibi bir sayı alın. 1, eşittir 100, yüzler, basamağını tutar. 7 eşittir 70, onlar basamağını tutar ve 0 birimlerin yerini tutar. Bize o kadar doğal geliyor ki, düşünmüyoruz bile. Ancak yer tutmamız olmasaydı, büyük sayıları yazmak çok daha karmaşık olurdu. 7. yüzyılda yaşayan en ünlü antik Hint matematikçisi Brahmagupta, prizmaların ve diğer şekillerin hacimlerinin nasıl hesaplanacağını buldu. Sıfır, rakamını ilk söyleyen kişi oldu sıfırla çarpılan her şeyin sıfır olacağını biliyordu. Başka bir Hintli matematikçi olan Baskara'nın, sıfıra bölünen her şeyin sonsuz olacağını belirtmesi neredeyse 500 yıl sürdü. Bu kavramlar olmasaydı dünyanın modern matematiksel açıklamaları mümkün olmazdı. Hindistan ve Çin'deki geleneksel tıp sistemleri hala batı tıbbıyla rekabet ederken, bilimde durum farklı. Hintli ve Çinli bilim insanları dünyanın başka yerlerindeki meslektaşlarıyla aynı fikir, araç ve amaçlarla çalışıyor. İster Asya'da ister başka bir yerde olsun, bilim artık batıda gelişen evrensel bir bilimdir. Ancak Hindistan'dan rakamlar, Çin'den de kağıt aldığımızı unutmayın. 9. Çarpım tablosunu yazarsanız çok eski ve doğudan gelen hediyeleri kullanıyorsunuz. Bölüm 3. Atomlar ve Boşluk Milattan önce 454 civarında Yunan tarihçi Herodot Mısır'ı ziyaret etti. Tıpkı bizim gibi o da piramitlere ve Nil Nehri'nin yukarısındaki Debes'teki 20 metre yüksekliğindeki devasa heykellere hayran kalmıştı. Her şeyin ne kadar eski olduğuna tam olarak inanamıyordu. Mısır'ın ihtişamı geçmişti ve çoktan Persler tarafından istila edilmişti. Herodot çok daha genç, daha güçlü Hala yükselişte olan ve bir yüzyıl sonra Büyük İskender'in yönetimi altında Mısır'ı fethedecek bir toplumda yaşıyordu. Herodot'un zamanına gelindiğinde, Yunanca düşünen ve yazan insanlar, Doğu Akdeniz'in büyüyen bir kısmına hakim oldular. Yunanlıların dev bir at inşa edip içine saklanarak Turuva atlarını nasıl mağlup ettiklerini anlatan kör şair Homeros'un eserlerini ve aynı zamanda bu atı planlayan Yunan askeri Odisseus'un eve yaptığı fantastik yolculuğu da yazıya geçirmişlerdi. Turuva Savaşı, Yunanlılar büyük gemi yapımcıları, tüccarlar ve düşünürlerdi. Bu düşünürlerin en eskilerinden biri, şimdiki Türkiye'nin kıyısında yaşayan Miletoslu bir tüccar, Gök bilimci ve matematikçi olan Talest'i yazdığı hiçbir şey doğrudan günümüze ulaşamadı. Ancak daha sonraki yazarlar ondan alıntı yapmanın yanı sıra onun nasıl biri olduğunu gösteren anekdotlar da anlattılar. İçlerinden biri bir zamanlar yıldızlara bakmakla o kadar meşgul olduğunu, nereye bastığına bakmayı unuttuğunu ve bir kuyuya düştüğünü söylüyor. Başka bir hikayede Deil zirveye çıkıyor Zeki olduğu için çok büyük bir zeytin hasadının olacağını görebiliyordu. Bütün zeytin preslerini hasattan çok önce, kimsenin onlara ihtiyacı olmadığı bir zamanda kiraladı ve hasat zamanı geldiğinde onları büyük bir kar karşılığında kiralayabildi. Dales ilk dalgın profesör değildi daha sonra tekrar karşılaşacağız ve bilimini uygulayarak para kazanan tek kişi de değildi. Thales'in Mısır'ı ziyaret ettiği ve Mısır matematiğini Yunanlılara geri getirdiği söyleniyordu. Bu, onun tam güneş tutulmasını doğru bir şekilde tahmin etmesiyle ilgili olan başka bir hikaye olabilir, bunu yapacak kadar astronomi bilmiyordu. Ancak Nil'in taşmasıyla toprağın gübrelenmesi ve depremlerin yer kabuğundaki suyun aşırı ısınması nedeniyle oluşması gibi birçok doğal olayı açıklamaya çalışması daha muhtemeldi. Talese göre su baş elementi ve dünyayı devasa bir okyanus üzerinde yüzen bir disk olarak hayal ediyordu. Bu bize çok komik geliyor ama asıl önemli olan Tales'in olayları doğaüstü terimler yerine doğal terimlerle açıklamak istemesiydi. Mısırlılar Nil'in tanrılar yüzünden taştığını düşünüyorlardı. Yine Miletoslu Anaximander, Tales'in aksine evrendeki en önemli maddenin ateş olduğuna inanıyordu. Sicilyalı Empedocles dört elementin var olduğu fikrini ortaya attı, hava, toprak, ateş ve su. Bu fikir bize tanıdık geliyor çünkü Orta Çağ'ın sonuna kadar neredeyse 2000 yıl boyunca düşünürlerin varsayılan tarzı haline geldi. Varsayılan mod olmak, kesinlikle herkesin dört öğeli şemayı son söz olarak kabul ettiği anlamına gelmez. Ayrıca Yunanistan'da ve daha sonra Roma'da atomistler olarak bilinen bir grup filozof, dünyanın aslında küçük parçacıklardan oluştuğuna inanıyordu. Atomlar, bu ilk atomcuların en ünlüsü, M.Ö. 420 civarında yaşayan Demokritos'tu. Onun fikirleri hakkında bildiklerimiz, diğer yazarların alıntıladığı birkaç düşünce parçasından geliyor. Demokritos, evrende çok sayıda atomun bulunduğunu ve bunların her zaman var olduğunu düşünüyordu. Atomlar daha fazla parçalanamaz ve yok edilemezdi. Görülemeyecek kadar küçük olmalarına rağmen, bunların farklı şekil ve boyutlarda olması gerektiğine inanıyordu, çünkü bu, atomlardan oluşan şeylerin neden farklı tat, doku ve renklere sahip olduğunu açıklıyordu. Ancak bu daha büyük şeyler yalnızca biz insanların tatması, hissetmesi ve görmesi nedeniyle var olur. Gerçekte Demokritos, madde ve uzay dediğimiz, atomlar ve boşluktan başka hiçbir şeyin bulunmadığı konusunda ısrar etti. Atomculuk o kadar da popüler değildi, özellikle de Demokritos ve takipçilerinin canlıların bir tür deneme yanılma yoluyla nasıl evrimleştiğine dair görüşleri. Komik versiyonlardan biri, bir zamanlar bitki ve hayvanların çok sayıda çeşitli parçasının potansiyel olarak her türlü kombinasyonda birleşebileceğini öne sürüyordu, bir filin hortumu bir balığa, bir gül yaprağı bir patatese ve benzeri bağlanabiliyordu. Nihayet hepsi şimdi gördüğümüz şekillerde bir araya gelmeden önce, buradaki fikir, eğer bir köpeğin bacağı yanlışlıkla bir kediye bağlanırsa, o hayvanın hayatta kalamayacağı ve dolayısıyla köpek bacaklı kediler olmayacağıydı. Dolayısıyla bir süre sonra tüm köpeklerin bacakları köpeklere, çok şükür ki tüm insan bacakları da insanlara ulaştı. Evrimin başka bir antik Yunan versiyonu, biraz iğrenç olsa da, daha gerçekçi görünüyor. Tüm canlıların, çok eski bir balçıktan yavaş yavaş var olduğu varsayılıyor. Atomculuk evrende herhangi bir nihai amaç veya büyük bir tasarım görmediğinden, her şey şans eseri ve zorunlulukla gerçekleştiği için çoğu insan bundan hoşlanmadı. Bu oldukça kasvetli bir görüştür ve çoğu Yunan filozofu amaç, hakikat ve güzelliğin peşindeydi. Demokritos ve atomcu arkadaşlarıyla aynı dönemde yaşayan Yunanlılar onların tüm argümanlarını duymuş olmalılar. Onlar hakkında bildiklerimiz ancak daha sonra gelen filozofların alıntıları ve tartışmalarından ibarettir. Roma döneminde yaşamış bir atomcu olan Lucretius, De rerum natura, nesnelerin doğası üzerine adlı güzel bir bilimsel şiir yazmıştı. Bu şiirinde gökleri, yeri anlattı. Ve insan toplumlarının evrimi de dahil olmak üzere dünyadaki her şey atomizm açısından. Neredeyse bin yıllık bir süre boyunca düzinelerce antik Yunan bilim adamı ve matematikçinin isimlerini ve bazı katkılarını biliyoruz. Aristoteles en büyüklerinden biriydi. Doğaya bakışı o kadar güçlüydü ki, ölümünden çok sonra da egemen oldu. Ancak Aristoteles'ten sonra yaşayan üç kişi, bilimin devam eden gelişimine özellikle önemli katkılarda bulundu. Öklid geometriyi düşünen ilk kişi değildi, Babil'liler bu konuda oldukça iyiydi. Ancak konunun temel varsayımlarını, kurallarını ve prosedürlerini bir tür ders kitabı halinde bir araya getiren oydu. Geometri uzayla ilgilenen çok pratik bir matematik türüdür, noktalar, çizgiler, yüzeyler, hacimler. Öklid, paralel çizgilerin asla birleşmemesi ve bir üçgenin açılarının toplamının 180 dereceye ulaşması gibi geometrik fikirleri tanımladı. Harika kitabı Geometrinin Öğeleri Avrupa'da beğenildi ve incelendi. Bir gün sen de onun sade geometrisini inceleyebilirsin. Umarım berrak ve düzenli güzelliğine hayran kalacaksınız. Üç büyüğün ikincisi olan Eratosthenes Dünyanın çevresini çok basit ama zekice bir yöntemle, geometriyi kullanarak ölçtü. Yılın en uzun günü olan yaz gündönümünde Güneş'in Siene denilen yerde tam tepede olduğunu biliyordu. Böylece o gün İskenderiye'de, ünlü bir müze ve kütüphanenin kütüphanecisiydi, Siene'nin yaklaşık 5000 Stadia kuzeyinde bulunan Güneş'in açısını ölçtü. Bir, Stade, modern bir milin yaklaşık onda biri kadar olan bir Yunan uzaklık ölçüsüydü. Bu ölçümlerden dünyanın yaklaşık 250 bin olduğunu hesaplamak için geometriyi kullandı. Peki yakın mıydı? Eratosthenes'in 25 bin mil tahmini, bugün bildiğimiz gerçek 24.901,55 milden, ekvator çevresinde çok da uzak değil. Eratosthenes'in dünyanın yuvarlak olduğunu düşündüğüne dikkat edin. Kristoff Kolomb ve onun Amerika'ya yaptığı yolculuk hakkında anlatılan hikayelere rağmen, dünyanın geniş, Düz bir yüzey olduğu ve insanların bu yüzeyin kenarından aşağıya doğru yelken açabileceği fikrine her zaman inanılmıyordu. Üç büyüğün sonuncusu, Kuzey Mısır'da Büyük İskender'in kurduğu şehir olan İskenderiye'de de çalışıyordu. Claudius Pytholemi'nin, Antik Dünya'nın birçok bilim adamı gibi, çok geniş ilgi alanları vardı. Müzik, coğrafya, ışığın doğası ve davranışı hakkında yazdı. Ancak ona kalıcı bir şöhret kazandıran eser, Arapların kendisine verdiği isim olan Almıcıs'tır. Bu kitapta Pütolemi, yıldız haritaları, gezegenlerin, ayın, güneşin ve yıldızların hareketlerine ilişkin hesaplamalar ve evrenin yapısı dahil olmak üzere pek çok Yunan gökbilimcinin gözlemlerini bir araya getirip genişletti. O dönemde herkes gibi o da dünyanın her şeyin merkezinde olduğunu, güneşin, ayın, Gezegenlerin ve yıldızların onun etrafında dairesel bir şekilde döndüğünü sanıyordu. Pütolemi çok iyi bir matematikçiydi ve birkaç düzeltme yaparak kendisinin ve daha önce birçok insanın fark ettiği gezegenlerin hareketlerini açıklayabildiğini buldu. Aslında tam tersi bir durum söz konusuyken, Güneş'in Dünya'nın etrafında dönmesini açıklamak oldukça zordur. Batlamyus'un kitabı, İslam topraklarındaki ve Avrupa orta çağlarındaki gökbilimciler için temel okumalardı. Arapçaya çevrilen, sonra tekrar latinceye çevrilen ilk eserlerden biri olduğu için çok beğenildi. Aslında birçok kişi Pıtoğlu Hipokrat, Aristoteles ve Galene eşit olarak görüyordu, ancak bizim için bu üçünün ayrı bölümleri var. 4. Bölüm Tıbbın Babası Hipokrat bir dahaki sefere doktora başvurduğunuzda, mezuniyet töreninde Hipokrat yemini edip etmediğini sorun. Tüm modern tıp fakülteleri öğrencilerinin bunu ezberden okumasını zorunlu kılmaz, ancak bazıları bunu zorunlu kılar ve 2000 yıldan fazla bir süre önce yazılan bu yeminin bize hala söyleyecek bir şeyi vardır. Bunun ne olduğunu birazdan göreceğiz. Her ne kadar bu meşhur yeminde Hipokrat'ın ismi yer alsa da muhtemelen o yazmamıştır. Aslında kendi adını taşıyan 60 kadar bilimsel incelemeden, belirli konulardaki kısa kitaplar, yalnızca birkaçını yazdı. Adam Hipokrat hakkında çok az şey biliyoruz. önce 460 civarında, günümüz Türkiye'sinden pek de uzak olmayan İstanköy Adası'nda doğdu. Doktor olarak çalışıyordu, para karşılığında, tıp dersleri veriyordu ve muhtemelen hepsi doktor olan iki oğlu ve bir damadı vardı. Tıbbın bir aile geleneği olarak uzun bir geçmişi vardır. Hipokrat külliyatı, bir külliyat, bir grup yazıdır. Aslında pek çok kişi tarafından uzun bir süre boyunca, belki de 250 yıl kadar uzun bir süre boyunca yazılmıştır. Korpustaki çeşitli incelemeler farklı bakış açılarını tartışıyorlar ve birçok farklı konuyu ele alıyorlar. Bunlar arasında hastalıkların teşhis ve tedavisi, kırık kemikler ve çıkık eklemlerle nasıl başa çıkılacağı, salgın hastalıklar, nasıl sağlıklı kalınacağı, ne yenileceği ve çevrenin sağlığımızı nasıl etkileyebileceği yer alıyor. İncelemeler aynı zamanda doktorların hem hastalarına hem de diğer doktorlara nasıl davranmaları gerektiğini bilmelerine yardımcı oluyor. Kısacası Hipokrat yazıları, o dönemde uygulanan tıbbın hemen hemen tamamını kapsıyor. Kapsanan konuların çeşitliliği kadar dikkate değer olan, incelemelerin ne kadar zaman önce yazıldığıdır. Hipokrat, Sokrates, Platon ve Aristoteles'ten önce ve küçük, uzak bir ada olan İstanköy'de yaşadı. Bu kadar uzun zaman önce yazılan herhangi bir şeyin günümüze kadar ulaşması şaşırtıcı. Matbaa yoktu ve kelimelerin parşömen, parşömen, Kil ve diğer yüzeyler üzerine elle zahmetli bir şekilde kopyalanması ve daha sonra kişiden kişiye aktarılması gerekiyordu. Mürekkep soluyor, savaşlar yıkıma yol açıyor, böcekler ve hava koşulları olumsuz etkiliyor. Elimizde genellikle bu yazıların yalnızca çok daha sonra nesiller boyu ilgilenen kişiler tarafından yazılan kopyaları bulunur. Ne kadar çok kopya yapılırsa, bazılarının hayatta kalma şansı da o kadar artar. Hipokrat'ın incelemeleri Batı tıbbının temelini attı ve bu nedenle Hipokrat hala özel bir konuma sahip. Yüzyıllardır tıbbi uygulamalara üç genel prensip rehberlik etmiştir. Birincisi hala kendi tıbbımızın ve tıp bilimimizin temelini oluşturuyor, insanların rasyonel açıklamaları olan, doğal, sebeplerden dolayı hastalandıkları yönündeki sağlam inanç. Hipokrattan önce Yunanistan'da ve komşu ülkelerde hastalıkların doüstü bir boyutu olduğu düşünülüyordu. Tanrıları kızdırdığımız için ya da dünya dışı güçlere sahip biri bize büyü yaptığı için ya da bizden hoşnut olmadığı için hastalanırız. Ve eğer cadılar, büyücüler ve tanrılar hastalığa neden olduysa, hastalığın neden oluştuğunu ve onu en iyi nasıl tedavi edebileceğini bulma işini rahiplere veya büyücülere bırakmak en iyisiydi. Bugün bile pek çok insan sihirli tedaviler kullanıyor ve inançla şifa verenler hala bizimle. Hipokratlar şifacı rahipler değil, hastalığın doğal, normal bir olay olduğuna inanan doktorlardı. Kutsal hastalık üzerine adlı bir inceleme bunu çok açık bir şekilde göstermektedir. Bu kısa çalışma, o dönemde de şimdi de yaygın bir hastalık olan epilepsi hakkındadır. Büyük İskender ve Julius Caesar bu durumdan muzdaripti. Epilepsisi olan kişiler, bilinçlerini kaybedebilecekleri, kas seyirmeleri yaşayabilecekleri ve vücutlarının bükülebileceği nöbetler geçirirler. Bazen kendilerini ıslatırlar, yavaş yavaş bu uyum azalır ve vücutlarının ve zihinsel işlevlerinin kontrolünü yeniden kazanırlar. Günümüzde epilepsiden mustarip olanlar bunu rahatsız edici olsa da, normal bir olay olarak görüyorlar. Ancak birini epilepsi krizi sırasında görmek oldukça rahatsız edici olabilir ve nöbetler o kadar dramatik ve gizemliydi ki, eski Yunanlılar bu durumun ilahi bir nedeni olduğunu varsaydı. Bu yüzden buna, kutsal hastalık, adını verdiler. İncelemenin Hipokrat yazarı bunların hiçbirine sahip değildi. Ünlü açılış cümlesi açıkça şöyle diyor, kutsal hastalığın, başka herhangi bir hastalıktan daha ilahi veya daha kutsal olduğuna inanmıyorum, Aksine belirli özelliklere ve kesin bir nedene sahip olduğuna inanıyorum. Ancak diğer hastalıklardan tamamen farklı olması nedeniyle, yalnızca insan olduğu için buna cehalet ve şaşkınlıkla bakanlar tarafından ilahi bir ziyaret olarak değerlendirilmiştir. Yazarın teorisi, epilepsinin beyindeki balgamın tıkanmasından kaynaklandığı yönündeydi. Bilim ve tıptaki çoğu teori gibi, onun yerini daha iyileri aldı. Ancak, bir hastalığın sırf olağan dışı, gizemli veya açıklaması zor olduğu için doğaüstü bir nedeni olduğunu söyleyemeyeceğiniz şeklindeki kesin ifadenin, çağlar boyunca bilimin yol gösterici ilkesi olduğu söylenebilir. Şimdi anlamayabiliriz ama sabır ve sıkı çalışmayla anlayabiliriz. Bu argüman Hipokrat'ın bize aktardığı en kalıcı şeylerden biridir. İkinci Hipokrat ilkesi, hem sağlığın hem de hastalıkların vücudumuzdaki, mizahlardan, kaynaklandığı yönündeydi. Eski bir ifade, birinin iyi ya da kötü bir ruh hali içinde olduğunu, yani iyi ya da kötü bir ruh halinde olduğunu ifade eder. Bu fikir, en açık şekilde Hipokrat'ın oğlu tarafından yazılmış olan insanın doğası üzerine adlı incelemede ortaya konmuştur. Hukuk. Diğer bazı Hipokrat eserlerinde hastalığın nedenleri olarak iki sıvıdan, balgam ve sarı safra, söz edilir. İnsanın doğası üzerine iki tane daha eklendi, kan ve kara safra. Yazar, bu dört mizahın sağlığımızda önemli rol oynadığını ve dengeden çıktıklarında, birinden çok fazla veya çok az olduğunda, savundu. Diğer, o zaman hastalık ortaya çıkar. Muhtemelen hasta olduğunuzda kendi vücut sıvılarınızı görmüşsünüzdür. Ateşimiz çıkınca ter dökeriz, soğuk algınlığı ya da göğüs enfeksiyonu geçirdiğimiz zaman burunlarımız akar ve balgamla öksürürüz. Midemiz bozulduğunda kusarız ve ishal diğer taraftan sıvıları dışarı atar. Bir sıyrık veya kesik derinin kanamasına neden olabilir. Günümüzde daha az görülen sarılık, cildin sararmasına neden olur. Sarılık, antik Yunanistan'da yaygın olan sıtma da dahil olmak üzere, Vücut sıvılarını üreten organları etkileyen birçok hastalıktan kaynaklanabilir. Hipokrat bu sıvıların her birini vücuttaki bir organla ilişkilendirmiştir. Kanı kalple, sarı safrayı karaciğerle, kara safrayı dalakla ve balgamı beyinle ilişkilendirmiştir. Kutsal hastalık üzerine kitabının yazarı epilepsinin beyindeki bloke olmuş balgamdan kaynaklandığını düşünüyordu. Sadece soğuk algınlığı veya isay gibi sıvılarda bariz değişiklikler olan hastalıklar değil, diğer hastalıklarda mizahtaki değişikliklerle ilişkilendirildi. Mizahların her birinin kendine has özellikleri vardı, kan sıcak ve nemlidir, balgam, soğuk ve nemli, sarı safra, sıcak ve kuru, kara safra, soğuk ve kuru. Bu tür belirtiler aslında hasta olanlarda da görülebilir. Bir yara kanla iltihaplandığında sıcaktır. Soğuk algınlığı olduğunda üşüyüp titreriz. Yaklaşık 600 yıl sonra Hipokrat fikirlerini geliştiren Galen de yediğimiz yiyeceklere veya aldığımız ilaçlara aynı sıcak, soğuk, nemli ve kuru özelliklerini vermiştir. Tüm hastalıkların tedavisi her hasta için en iyi mizah dengesini yeniden sağlamaktı. Bu pratikte Hipokrat tıbbının her bir mizahı, doğal, durumuna geri döndürme talimatlarını takip etmekten daha karmaşık olduğu anlamına geliyordu. Her hastanın kendi sağlıklı mizah dengesi vardı. Bu yüzden doktorun hastası hakkında her şeyi bilmesi gerekiyordu. Nerede yaşadıklarını, ne yediklerini, hayatlarını nasıl kazandıklarını. Ancak hastasını iyi tanıyarak ona ne olabileceğini söyleyebilir, yani ona bir prognoz verebilirdi. Hasta olduğumuzda en çok neyle karşılaşacağımızı ve nasıl iyileşebileceğimizi bilmek isteriz. Hipokrat doktorların ne olacağını tahmin edebilmeye büyük önem verdiler. Bunu doğru yapmak itibarlarını artırdı ve onlara daha fazla hasta getirdi. Hipokratların öğrendiği ve daha sonra öğrencilerine, çoğunlukla oğullarına veya damatlarına öğrettiği tıp, hastalıkların ve aldıkları yolun dikkatle gözlemlenmesine dayanıyordu. Deneyimlerini genellikle, aforizma, adı verilen kısa özetler şeklinde yazdılar. Aforizmalar daha sonraki doktorlar tarafından en yaygın olarak kullanılan Hipokrat eserlerinden biriydi. Hipokrat'ın sağlık ve hastalığa üçüncü önemli yaklaşımı, doğanın iyileştirici gücü, anlamına gelen Latince vis medicatrix natura ifadesiyle özetlenmiştir. Hipokrat ve takipçileri, hastalık sırasında mizahın hareketlerini vücudun kendini iyileştirme girişiminin işaretleri olarak yorumladılar. Yani terlemek, balgam çıkartmak, kusmak ve abse irini, vücudun sıvıları dışarı atması ya da, yemek pişirmesi, mutfak metaforlarını çok kullanıyorlardı, olarak görülüyordu. Vücut bunu aşırılıklardan kurtulmak veya hastalık nedeniyle değişen kötü ruh hallerini değiştirmek veya saflaştırmak için yaptı. Bu nedenle doktorun görevi, doğal iyileşme sürecinde doğaya yardımcı olmaktı. Doktor Doğan'ın efendisi değil hizmetkarıydı ve hastalığın süreçleri, hastalık sırasında tam olarak ne olduğunun yakından gözlemlenmesiyle öğrenilecekti. Çok sonraları bir doktor bu eğilimi tanımlamak için, kendi kendini sınırlayan hastalık, ifadesini icat etti ve hepimiz birçok hastalığın kendiliğinden iyileştiğini biliyoruz. Doktorlar bazen kendi aralarında, bir hastalığı tedavi ederlerse hastalığın bir haftada geçeceğini, tedavi etmezlerse yedi gün süreceğini söyleyerek şakalaşırlar. Hipokratlar da aynı fikirdeydi. Hipokratlar, tıp ve cerrahi, hijyen ve salgın hastalıklar konularındaki pek çok eserinin yanı sıra, günümüzde de doktorlara ilham kaynağı olan yemini bizlere bırakmışlardır. Bu kısa belgenin bir kısmı genç öğrenci ile ustası arasındaki ve doktorlar arasındaki ilişkilerle ilgilidir. Ancak bunların çoğu, doktorların hastalarına karşı benimsemeleri gereken uygun davranışlarla ilgilidir. Asla hastalarından faydalanmamalı, hastalardan duyabilecekleri sırlar hakkında dedikodu yapmamalı veya zehir vermemelidirler. Tüm bu konular bugün tıp etiğinde hala hayati öneme sahiptir. Ancak Hipokrat'ın yeminindeki bir ifade özellikle zamansız görünmektedir, gücümü, yeteneğim ve muhakeme yeteneğim ölçüsünde hastalara yardım etmek için kullanacağım, bu yolla herhangi bir insana zarar vermekten veya haksızlık etmekten kaçınacağım. Hastalara zarar vermemek, hala her doktorun amacı olmalıdır. Bölüm 5. Bilenlerin Efendisi, Aristo, Aristoteles, bütün insanlar doğası gereği bilmek ister, dedi. Muhtemelen her zaman daha fazlasını öğrenmeye hevesli böyle biriyle tanışmışsınızdır. Belki Aristoteles için her zaman önemli olan merak duygusunu kaybetmiş her şeyi bilen insanlarla da karşılaşmışsınızdır. Onun umutlu görüşü, insanların kendileri ve dünya hakkında bilgi edinmek için çabalayacakları yönündeydi. Ne yazık ki durumun her zaman böyle olmadığını biliyoruz. Aristoteles tüm yaşamını öğrenerek ve öğreterek geçirdi. Milattan önce 384 yılında Trakya'nın Sitejra şehrinde, şimdi Yunanistan'da Halkidiki doğdu. Bir doktorun oğluydu ama yaklaşık 10 yaşından itibaren koruyucusu Proxynos tarafından bakıldı ve eğitildi. Aristoteles yaklaşık 17 yaşındayken Platon'un ünlü akademisinde okumak için Atina'ya gitti. 20 yıl orada kaldı. Aristoteles'in doğal dünyaya yaklaşımı Platon'unkinden tamamen farklı olmasına rağmen Aristoteles öğretmenini çok sevmiş ve Platon'un milattan önce 347'deki ölümünden sonra onun eserlerini sevgiyle yazmıştır. Bazıları Batı felsefesi tarihinin Platon'a yazılmış bir dizi dipnot olduğunu söylüyor. Ne bu bu? Platon'un filozofların hala üzerinde düşündüğü soruların çoğunu gündeme getirdiği anlamına geliyor. Güzelliğin doğası nedir? Gerçek nedir? Bilgi nedir? Nasıl iyi olabiliriz? Toplumlarımızı en iyi şekilde nasıl organize edebiliriz? Uyduğumuz kuralları kim koyuyor? Dünyadaki şeylere ilişkin deneyimlerimiz bize onların, gerçekte, ne oldukları hakkında ne söylüyor? Bu felsefi soruların çoğu Aristoteles'in de ilgisini çekmişti ama onları, bilimsel, diyebileceğimiz bir şekilde yanıtlama eğilimindeydi. O, Platon gibi bir filozoftu ama o, bizim, bilim adamı, dediğimiz doğa filozofuydu. Onu en çok heyecanlandıran felsefe dalı mantıktı, nasıl daha net düşünebiliriz? O her zaman etrafındaki dünyayla, yerdeki ve göklerdeki dünyayla ve doğal olayların nasıl değiştiğiyle meşguldü. Aristoteles'in yazdıklarının çoğu kayboldu ama onun ders notlarından bazılarına sahip olduğumuz için şanslıyız. Plato'nun ölümünden sonra muhtemelen orada bir yabancı olarak kendini güvende hissetmediği için Atina'yı terk etti. Asos şehrinde, şimdi Türkiye'de, birkaç yıl geçirdi, burada bir okul açtı, yerel hükümdarın kızıyla evlendi ve o öldükten sonra da Nikoma adında bir oğlu olan bir köle kızla yaşadı. Aristoteles, Midilli Adası'nda sürdürdüğü biyolojik araştırmalarına burada başladı. M.Ö. 343'te Aristoteles çok önemli bir işe girdi, Makedonya'da, şimdi Yunanistan'ın hemen kuzeyinde ayrı bir ülke, Büyük İskender'e öğretmenlik yapmak. Öğrencisini felsefi açıdan duyarlı bir yöneticiye dönüştürmeyi umuyordu, başarılı olamadı, ancak İskender, Atina'da dahil olmak üzere bilinen dünyanın çoğunu yönetmeye başladı, böylece Aristoteles o şehre güvenli bir şekilde dönebildi. Aristoteles, Plato'nun akademisine geri dönmek yerine Atina'nın hemen dışında yeni bir okul kurdu. Halka açık bir yürüyüş yolu, Yunanca'da Peripatos, vardı. Dolayısıyla Aristoteles'in takipçileri peripatetikler veya sürekli hareket halinde olanlar olarak bilinmeye başlandı. Aristoteles'in kendisinin bir yerden bir yere ne kadar hareket ettiğini göz önünde bulundurarak uygun bir isim. İskender'in ölümünden sonra Aristoteles Atina'daki desteğini kaybetti ve son kez Yunanistan'daki halk taşındı ve kısa bir süre sonra orada öldü. Aristoteles bir bilim adamı olarak tanımlansa şaşırırdı. O sadece kelimenin tam anlamıyla bir filozoftu, bilgeliğin aşığı. Ancak hayatını, etrafındaki dünyayı anlamlandırmaya çalışarak geçirdi ve şu anda şöyle tanımlayacağımız şekillerde, ilmi. Onun yeryüzüne, onun canlılarına ve etrafındaki göklere ilişkin vizyonu 1500 yıldan fazla bir süre anlayışımızı etkiledi. Galen'le birlikte diğer tüm antik düşünürlerin üzerinde yükseldi. Elbette daha önce olup bitenlerin üzerine inşa etti ama koltukta oturan bir filozof değildi. Aslında maddi dünyayı anlamaya çalışırken onunla meşgul oldu. Onun bilimini üç kısma ayırabiliriz, canlılar dünyası, insan dahil bitkiler ve hayvanlar, büyük bir kısmı fizik başlıklı eserinde yer alan değişimin veya hareketin doğası ve göklerin yapısı veya dünyanın güneş, ay, yıldızlar ve diğer gök cisimleriyle ilişkisi. Aristoteles bitki ve hayvanların nasıl bir araya geldiğini ve nasıl çalıştıklarını incelemek için çok zaman harcadı. Doğumdan, yumurtadan çıkmadan veya çimlenmeden önce nasıl geliştiklerini ve sonra nasıl büyüdüklerini bilmek istiyordu. Mikroskobu yoktu ama görme yeteneğinin iyi olduğu belliydi. Civcivlerin yumurtada nasıl geliştiğini zekice anlattı. Bir grup yumurta yumurtlandıktan sonra her gün bir tanesini kırdı. Gördüğü ilk yaşam belirtisi, civcivin kalbi olacak yerde atan küçük bir kan lekesiydi. Bu onu, kalbin hayvanlardaki anahtar organ olduğuna ikna etti. Kalbin duyguların ve zihinsel yaşam diyebileceğimiz şeyin merkezi olduğuna inanıyordu. Platon ve Hipokratlar, bu psikolojik işlevleri beyinde tespit etmişti ve haklıydılar. Yine de korktuğumuzda, gergin olduğumuzda ya da aşık olduğumuzda kalplerimiz daha hızlı atar, dolayısıyla Aristoteles'in teorisi aptalca değildi. İnsanlar gibi üstün hayvanların işlevlerini, çeşitli yetilere veya işlevlere sahip olan bir, ruhun, faaliyetlerine bağladı. İnsanlarda ruhun altı ana yetisi vardı, beslenme ve üreme, duyum, arzu, hareket, hayal gücü ve akıl. Tüm canlılar bu kapasitelerden bazılarına sahiptir. Örneğin bitkiler büyüyebilir ve çoğalabilir, karıncalar gibi böcekler de hareket edebilir ve hissedebilir. Diğer daha büyük ve daha zeki hayvanlar daha fazla işleve sahiptir. Ancak Aristoteles yalnızca insanların akıl yürütebileceğine, yani düşünebileceklerine, analiz edebileceklerine ve bir eylem planına karar verebileceklerine inanıyordu. Dolayısıyla insanoğlu, Aristoteles'in Sikeyla Nature'sinin, doğanın ölçeği veya varlık zinciri, tepesinde yer alıyordu. Bu bir türdü basit bitkilerden başlayarak yukarıya doğru tüm canlıların düzenlenebildiği merdiven. Bu fikir, doğayı, özellikle de bitkileri ve hayvanları inceleyen farklı doğa bilimciler tarafından tekrar tekrar ele alındı. Daha sonraki bölümlerde buna dikkat edin. Aristoteles, bir bitki veya hayvanın yapraklar, kanatlar, mide veya böbrekler gibi çeşitli kısımlarının ne yaptığını çözme konusunda iyi bir yönteme sahipti. Her parçanın yapısının belirli bir işlev göz önünde bulundurularak tasarlandığını varsaydı. Böylece kanatlar uçuş için, mideler besinlerin sindirimi için, böbrekler ise idrarın işlenmesi için tasarlandı. Bu tür akıl yürütmeye teleolojik denir. Telos nihai nedendir ve bu düşünme tarzı, şeylerin neye benzediğine veya ne yaptığına odaklanır. Bir fincanı veya bir çift ayakkabıyı düşünün. Her ikisinin de şekli var çünkü onları yapan kişinin aklında belirli bir amaç vardı, içmek için sıvı tutmak ve yürürken ayakları korumak. Teleolojik Muhakeme kitabın ilerleyen kısımlarında yer alacak, bu sadece bitkilerin veya hayvanların neden çeşitli parçalara sahip olduğunu açıklamak için değil, Aynı zamanda daha geniş fiziksel dünyada da geçerli olacak. Bitkiler filizlenir, hayvanlar doğar, büyür ve ölürler. Mevsimler düzenli olarak gelir ve gider. Bir şeyi düşürürsen yere düşer. Aristoteles bunun gibi değişiklikleri açıklamak istedi. Onun için iki fikir çok önemliydi, potansiyellik ve gerçeklik. Öğretmenler veya ebeveynler size potansiyelinize ulaşmanızı söyleyebilir, bu genellikle bir sınavda mümkün olan en iyi notları almak veya mümkün olduğu kadar hızlı bir yarış koşmak gibi bir şey anlamına gelir. Bu Aristoteles'in fikrinin bir parçası ama o, şeylerde farklı türde bir potansiyel gördü. Ona göre bir tuğla yığını ev, bir taş yığını ise heykel olma potansiyeline sahiptir. İnşa etmek ve heykel yapmak, bu cansız nesneleri bir tür potansiyelden bir tür bitmiş şeye ya da, gerçekliğe, dönüştürür. Gerçeklik, potansiyel olan şeylerin, doğal hallerini, buldukları potansiyelin son noktasıdır. Örneğin, bir şeyler elma ağacından düşen elmalar gibi düştüğünde, Aristoteles onların, doğal, durumlarını, yani yeryüzünde aradıklarını düşünüyordu. Bir elma birdenbire kanatlanıp uçmaz çünkü o ve dünyamızdaki diğer her şey dünyayı arar ve uçan bir elma çok doğal olmayan bir davranış olacaktır. Düşen elma değişmeye devam edebilir kimse onu alıp yerse çürür çünkü bu aynı zamanda elmanın büyüme ve çürüme döngüsünün bir parçasıdır. Ama sadece düşerek bir tür gerçekliğe ulaştı. Kuşlar bile göğe yükseldikten sonra yeryüzüne dönerler. Eğer şeylerin, doğal, dinlenme yeri sağlam dünyaysa, peki ya ay, güneş, gezegenler ve yıldızlar? Bir ağaca asılı bir elma ya da bir dağın yamacındaki bir kaya gibi orada olabilirler ama asla yere çarpmazlar. Bu da iyi bir şey. Aristoteles'in cevabı basitti. Aydan aşağıya doğru değişim her zaman oluyor. Bunun nedeni dünyanın dört elementten oluşmasıdır, ateş, hava, toprak ve su, ve bunların özellikleri, sıcak ve kuru ateş, sıcak ve nemli hava, soğuk ve kuru toprak ve soğuk ve nemli su. Ancak ayın üzerinde, beşinci, değişmeyen bir unsurun, özün, beşinci öz, yerine şeyler yaratılmıştır. Gök cisimleri kusursuz dairesel hareketle sonsuza dek hareket ederler. Aristoteles'in evreni sabit bir alanı dolduruyordu ama sabit bir zamanı doldurmuyordu. Güneş, ay ve yıldızlar, her şeyin merkezinde yüzen dünyanın etrafında sonsuza kadar hareket etmektedir. Burada çok hoş bir paradoks var. Çünkü merkez olan dünya aynı zamanda evrenin değişim ve çürümenin gerçekleşebileceği tek kısmıdır. İlk etapta dünyanın etrafındaki tüm bu harekete ne sebep oldu? Aristoteles nedenle çok ilgiliydi. Sebepleri dört türe ayırarak açıklamaya çalışan bir şema geliştirdi. Bunlara maddi, biçimsel, etkili ve nihai nedenler deniyordu ve dünyada olup bitenlerin yanı sıra insan faaliyetlerinin de parçalara ayrılarak bu şekilde anlaşılabileceğini düşünüyordu. Bir taş yığınından heykel yapmayı düşünün. Taşın kendisi maddi nedendir, kendisini oluşturan maddedir. Heykeli yapan kişi, heykelin şekil alması için her şeyi belirli, resmi bir şekilde düzenler. Etkili neden şekli oluşturmak için taşı kesme eylemidir. Nihai neden heykel tıraşın aklındaki fikirdir. Örneğin bir köpeğin veya atın şekli ve başlangıçta tüm etkinliğin planı buydu. Bilim her zaman nedenlerle ilgilenmiştir. Bilim insanları ne olduğunu ve nedenini bilmek istiyor. Bir hücrenin sonsuz şekilde bölünmeye başlamasına ve bunun sonucunda kişinin kansere yakalanmasına neden olan şey nedir? Ne bütün yaz yeşil olan yapraklar sonbaharda kahverengiye, sarıya ve kırmızıya mı dönüyor? Ekmek içine maya konulduğunda neden kabarıyor? Bu ve buna benzer pek çok soruya, çeşitli, sebepler, çerçevesinde yanıt vermek mümkün. Bazen cevaplar oldukça basittir, bazen çok karmaşıktırlar. Bilim insanları çoğunlukla Aristoteles'in etkili nedenler olarak adlandırdığı şeylerle ilgilenir, ancak maddi ve biçimsel nedenler de önemlidir. Nihai nedenler farklı sorunları gündeme getiriyor. Günümüzde bilimsel deneylerde bilim insanları, daha geniş bir açıklama ya da nihai sebep aramak yerine, ki bu daha çok din ya da felsefe yıl alakalıdır, süreçleri açıklamakla yetinmektedir. Ancak M.Ö. 4. yüzyılda Aristoteles bu nihai nedenlerin resmin bir parçası olduğuna inanıyordu. Evrene bir bütün olarak bakıldığında, tüm hareket sürecini başlatan nihai bir nedenin olması gerektiğini savundu. Bunu, hareket etmeyen hareket ettirici, olarak adlandırdı ve daha sonra birçok din, örneğin Hristiyanlık, Yahudilik ve İslam, bu gücü kendi tanrılarıyla özdeşleştirdi. Aristoteles'in bu kadar güçlü bir düşünür olarak anılmaya devam etmesinin bir nedeni de buydu. Neredeyse 2000 yıl boyunca bilime hakim olan bir dünya görüşü yarattı. Bölüm 6. İmparatorun doktoru. Galen. Galen çok zekiydi ve bunu söylemekten korkmuyordu. Sürekli karalamalar yapıyor ve yazıları kendi fikirleri ve başarılarıyla dolu. Onun sözlerinin çoğu, antik çağdaki diğer yazarların sözlerinden daha fazla hayatta kalmıştır. Bu da insanların Galen'in eserlerine çok değer verdiğini kanıtlamaktadır. Okuyabileceğiniz 20 kalın cilt var ve aslında çok daha fazlasını yazdı. Yani Galen hakkında diğer antik düşünürlerin çoğu hakkında bildiğimizden daha fazlasını biliyoruz. Galen'in kendisi hakkında yazmayı da sevmesi sorun değil. Galen, şu anda Türkiye'nin bir parçası olan ancak daha sonra Roma İmparatorluğu'nun sınırlarında bulunan Bergama'da doğdu. Babası kendini yetenekli oğluna adamış, ona felsefe ve matematiği de içeren sağlam bir eğitim, Yunanca, sağlayan başarılı bir mimardı. Babası ona oğlunun doktor olması gerektiğini söyleyen güçlü bir rüya görmeseydi neler olurdu kim bilebilir? Galen çalışmalarını tıp olarak değiştirdi. Babasının ölümü onu refaha kavuşturduktan sonra birkaç yılını seyahat ederek geçirdi. Öğreniyor, Mısır'ın İskenderiye kentindeki ünlü kütüphane ve müzede vakit geçiriyor. Bergama'ya döndüğünde Galen, birbirleriyle dövüşerek ya da arenada aslanlarla ve diğer hayvanlarla yüzleşerek varlıklı vatandaşları eğlendirmek için seçilen gladiyatörlerin doktoru oldu. Onlarla ilgilenmek önemli bir işti çünkü zavallı adamların savaşmaya devam edebilmeleri için gösteriler arasında onarılması gerekiyordu. Kendi hesabına Galen son derece başarılıydı. Yaraların cerrahi tedavisinde dramatik bir deneyime sahip olurdu. Zenginler arasında da hatırı sayılır bir itibar kazandı ve milattan sonra 160 civarında Roma İmparatorluğu'nun başkenti Roma'ya gitti. Anatomi, insan ve hayvanların vücut yapılarının incelenmesi, ve fizyoloji, bu yapıların ne işe yaradığının incelenmesi, üzerine yazmaya başladı. Ayrıca İmparator Marcus Aurelius ile birlikte askeri sefere çıktı. İmparator, ünlü bir meditasyonlar dizisinin yazarıydı ve iki adam, Uzun sefer boyunca felsefeyi tartıştılar. Marcus Aurelius, Galen'i takdir ediyordu ve Galen, imparatorun desteğinden yararlandı. Galen'in raporlarına inanılacak olursa, eğer mümkünse her zaman iyileştirdiği önemli hastalardan oluşan sürekli bir akın ona gönderiliyordu. Galen'in tıbbi kahramanı, 500 yıldan fazla süredir ölü olmasına rağmen Hipokrat'tı. Galen kendisini ustanın mirasını tamamlayan ve genişleten biri olarak görüyordu ve birçok açıdan yaptığı da tam olarak buydu. Hipokrat eserlerinin birçoğu üzerine yorumlar üretti ve kendi görüşleriyle en yakından örtüşen eserlerin bizzat Hipokrat'a ait olduğunu varsaydı. Onun Hipokrat hakkındaki yorumları hala değerlidir, özellikle de Galen'in kelimelerin değişen anlamlarını iyi bilen uzman bir dil bilimci olması nedeniyle, en önemlisi, Hipokrat'ın mizah doktrinini bin yıldan fazla süredir kullanılan forma kavuşturdu. Bu kadar etkili olduğunuzu hayal edin. Mizahların dengesi ve dengesizliği fikri Galenos'un tıbbi uygulamasının merkezinde yer alıyordu. Hipokrat gibi o da dört sıvının, kan, sarı safra, kara safra ve balgam, özel şekillerde sıcak ya da soğuk, nemli ya da kuru olduğuna inanıyordu. Bir hastalığı tedavi etmek için, zıt bir çare seçersiniz, ama aynı zamanda aynı çarelerden birini de seçersiniz. Yoğunluk, yani örneğin 3. dereceden sıcak ve nemli hastalıklar, 3. dereceden soğuk ve kuru bir ilaçla tedavi edilirdi. Örneğin hastanın burnu akıyorsa ve üşüyorsa, kurutma, ısıtıcı ilaçlar ve yiyecekler kullanılır. Mizahları yeniden dengeleyerek sağlıklı, nötr, durumu yeniden sağlayabilirsiniz. Bunların hepsi çok mantıklı ve basitti ama gerçekte işler daha karmaşıktı. Doktorların hala hastaları hakkında çok şey bilmesi ve ilaçlarını dikkatle uygulaması gerekiyordu. Galen, diğer doktorların yanlış anladığı durumlarda, ki çoğu zaman öyleydi, hemen bunu belirtiyordu. Böylece herkes onun teşhislerinin ve tedavilerinin daha iyi olduğunu biliyordu. O, sağlık ve hastalığın fiziksel olduğu kadar zihinsel yönlerine de büyük önem veren, çok aranan, kurnaz bir doktordu. Bir keresinde, kasabada yakışıklı bir erkek dansçı performans sergilediğinde genç bir bayanın zayıf ve gergin olduğu bir, aşk hastalığı, vakası teşhis etmişti. Galen, hastasının nabzını hissetme yöntemini ortaya attı, bu, doktorların hala yaptığı bir şey. Kan dolaşımı hakkında hiçbir fikri olmamasına rağmen, nabzın yavaş ya da hızlı, güçlü ya da zayıf, düzenli ya da düzensiz hastalıkların teşhisinde nasıl yararlı olabileceğine dair bir inceleme yazdı. Galen anatomiyle Hipokrat'tan daha fazla ilgileniyordu. Yapabildiği her yerde ölü hayvanların cesetlerini açtı ve insan iskeletlerini inceledi. Antik toplumlarda insan bedenlerinin parçalanması hoş karşılanmıyordu. Dolayısıyla Galen bunu yapamazdı, ancak daha önceki birkaç doktorun hüküm giymiş suçluların cesetlerini henüz hayattayken incelemesine izin verilmiş olabileceğini düşünüyoruz. Galen insan anatomisini domuzlar ve maymunlar gibi hayvanları inceleyerek ve şans eseri çürüyen bir cesedin keşfi veya deri, kas ve kemik yapısını gösteren kötü yaralanmalar sayesinde öğrendi. Bilim insanları araştırmalarında hala hayvanları kullanıyor ancak bilgileri nereden aldıkları konusunda dikkatli olmaları gerekiyor. Galen sık sık gerçekleri nereden aldığını söylemeyi unutuyordu, bu yüzden kafa karıştırıcı olabiliyordu. Galen için anatomi başlı başına önemli bir konuydu ama aynı zamanda vücuttaki organların gerçekte ne yaptığını anlamak için de temeldi. Onun en etkili eserlerinden biri, parçaların, veya organların yapılarına ve tüm insan vücudunun işleyişinde oynadıkları role bakan parçaların kullanımları üzerine adlı kitap. Galen, sizin de yapacağınız gibi, her bir parçanın bir şeyler yaptığını varsaydı, aksi halde orada olmazdı. İnsanın apendiksini görüp görmediğinden şüpheliyim. Sindirim organlarımızın o küçücük kısmı muhtemelen çok çok uzun zaman önce bitkileri sindirmemize yardımcı oldu ama artık bir işlevi yok tüm bedensel işlevlerin merkezinde Yunanlıların nüma adını verdikleri bir madde vardı. Nümanın İngilizceye çevrilmesi kolay değil, ruhu kullanacağız ama aynı zamanda, hava, fikri de var, çağımızda, zatürre gibi çeşitli tıbbi terimlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Galene göre vücutta üç tür pınama vardı ve bunların her birinin ne yaptığını anlamak, vücudun nasıl çalıştığını anlamanın merkezinde yer alıyordu. En temel pınama türü karaciğerle ilişkiliydi ve beslenmeyle ilgiliydi. Galen, karaciğerin, yendikten ve sindirildikten sonra mideden malzeme çekebildiğine, onu kana dönüştürebildiğine ve ardından ona doğal ruh aşılayabildiğine inanıyordu. Karaciğerden gelen bu kan daha sonra kasları ve diğer organları beslemek için tüm vücuttaki damarlar boyunca akıyordu. Bu kanın bir kısmı karaciğerden büyük bir damar olan vena kava yoluyla kalbe geçti ve burada başka bir ruhla, hayati ruhla daha da arıtıldı. Bu süreçte kalp ve akciğer birlikte çalışıyor. Kanın bir kısmı pulmoner arterden kalbin sağ tarafından geçerek akciğerlere geçiyordu. Orada hem akciğerleri besliyor hem de akciğerlerden soluduğumuz havaya karışıyor. Bu sırada kalpteki kanın bir kısmı sağdan sola, kalbin orta kısmından, septum, geçerek geçiyordu. Bu kan parlak kırmızıydı çünkü Galen, içine hayati ruhun aşılandığını düşünüyordu. Galen, atardamarlardaki kanın, toplardamarlardaki kandan farklı bir renkte olduğunu fark etti. Kalbin sol tarafından, kan, kalbin sol odasından veya ventrikülden kan alan büyük artır olan aort yoluyla dışarı çıkıyordu. Vücudu ısıtmak için, kanın bir bireyin hayatındaki önemini takdir etmesine rağmen Galen, William Harvey'in neredeyse 1500 yıl sonra keşfedeceği gibi, kanın dolaşımına dair hiçbir fikre sahip değildi. Galen'in planında, kalpten gelen kanın bir kısmı beyne de gidiyor ve burada üçüncü tür pınöma, hayvan ruhuyla karışıyordu. Bu, ruhun en rafine haliydi. Beyne kendi özel fonksiyonlarını kazandırmanın yanı sıra sinirler yoluyla dışarı akarak kaslarımızı kullanarak hareket etmemizi, duyularımızla dış dünyayı deneyimlememizi sağlar. Galenin, her biri önemli organlarla, karaciğer, kalp, beyin, ilişkili olan üç parçalı ruh sistemi, bin yıldan fazla bir süre boyunca kabul edildi. Galen'in bu sistemi öncelikle sağlıklı olduğumuzda vücudumuzun nasıl çalıştığını açıklamak için kullandığını hatırlamakta fayda var, hasta hastalarla ilgilenirken Hipokrat'ın geliştirdiği mizah sistemine güvenmeye devam etti. Galen ayrıca ilaçlar ve özellikleri, akciğerler gibi özel organların hastalıkları, hijyen veya sağlığın nasıl korunacağı ve zihinlerimizle bedenlerimiz arasındaki ilişki gibi tıbbın diğer birçok yönü hakkında da yazdı. Düşüncesi çok karmaşıktı, aslında bir doktorun hem filozof hem de araştırmacı olması gerektiğine inanıyordu, bir düşünür ve bir deneyici. Tıbbın her şeyden önce rasyonel bir bilim olması gerektiğini savundu ve iyi, güvenilir bilgi edinmenin en iyi yollarına çok dikkat etti. Kendilerini bilgili bilim adamları olarak gören daha sonraki doktorlar, Galenos'un, engin deneyimine dayanan, pratik tavsiyeleri ve geniş düşünce karışımını beğendiler. Tarih boyunca hiçbir batılı doktor bu kadar uzun süre böyle bir etki yaratmadı. Galen'in uzun gölgesinin birkaç nedeni var. Birincisi, Aristoteles hakkında çok olumlu bir fikri vardı. Bu yüzden ikisi hakkında sıklıkla birlikte konuşuluyordu. Aristoteles gibi Galen de derin bir düşünür ve dünyanın enerjik bir araştırmacısıydı. Her ikisi de bu dünyanın tasarlandığına inanıyordu ve tasarımcıyı övüyordu. Galen Hristiyan değildi ama tek bir tanrıya inanıyordu ve ilk Hristiyan yorumcularının onu Hristiyan cemaatine dahil etmesi kolaydı. Kendine olan güveni her şeye bir cevabı olduğu anlamına geliyordu. Uzun bir süre boyunca pek çok kitap yazan çoğu insan gibi o da her zaman tutarlı değildi ama fikirlerinde her zaman kesindi. Daha sonra kendisinden genellikle gurur duyacağı bir etiket olan, ilahi Galen olarak anıldı. Bölüm 7 İslam'da bilim. Galenos Roma İmparatorluğu'nun çöküşünü görecek kadar yaşamadı ama milattan sonra 307'de ikiye bölünmüştü. Yeni imparator Konstantin iktidar koltuğunu doğuya, Konstantinopolis'e, şimdiki modern Türkiye'de İstanbul'a taşıdı. Orada imparatorluğun doğu kısmına, şu anda Ortadoğu dediğimiz topraklara daha yakın olacaktı. Yunanca ve Latince el yazmalarının içerdiği ilim ve hikmet ile bunları inceleyebilen bilim adamları doğuya doğru ilerlemeye başladı. Orta Doğu'da yeni bir din ortaya çıktı, büyük peygamber Muhammed'in öğretilerini takip eden İslam. İslam, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın çoğuna ve hatta İspanya ve Doğu Asya'ya kadar hakim olmaya başlayacaktı, ancak Muhammed'in ölümünden sonraki 200 yıl boyunca yeni din, Büyük ölçüde Bağdat ve bölgedeki diğer yerleşimlerle sınırlıydı. Tüm Müslüman alimler, İslam'ın merkezi dini metni olan Kur'an'ı incelediler. Ancak birçoğu aynı zamanda çok sayıda el yazması ile de ilgileniyordu. 455'te Roma saldırıya uğradıktan sonra buraya getirilmişti. Bağdat'ta hırslı gençleri bu eski el yazmalarının tercümesine ve incelenmesine katılmaya teşvik eden bir bilgelik evi, kuruldu. Eski el yazmalarının birçoğu hala orijinal Yunanca veya Latince idi, ancak diğerleri zaten Orta Doğu dillerine tercüme edilmişti. Aristoteles'in, Öklid'in, Galenos'un ve Antik Yunan'ın diğer düşünürlerinin eserleri tercüme edildi, bu da çok iyi bir şey, çünkü orijinal versiyonlardan bazıları o zamandan beri ortadan kaybolmuş durumda. İslam alimleri olmasaydı, bilimsel atalarımız hakkında bildiğimizin yarısı kadar bile bilgi sahibi olamazdık. Ve bundan da fazlası, yaklaşık bin yüzden sonra Avrupa bilim ve felsefesinin temelini oluşturan şey onların çevirileriydi. İslam bilimi, tıpkı Müslüman topraklarda olduğu gibi, Doğu ve Batı'nın arasında yer alıyordu. Aristoteles ve Galenos, Avrupa'da olduğu kadar İslam topraklarında da hayranlık duyuyordu, Aristoteles İslam felsefesine adım attı ve Galen tıp teorisi ve pratiğinin ustası oldu. Bu arada Hindistan ve Çin'den gelen fikirler batıya tanıtıldı. Çin'den gelen kağıtlar, el yazmalarının üretilmesini çok daha kolaylaştırdı, ancak yine de bunların elle kopyalanması gerekiyordu ve hatalar yaygındı. Birden 9'a kadar olan sayılar, sıfır fikri ve yer tutma, hepsi Hintli matematikçiler tarafından icat edildi. Avrupalılar hesaplamaları I, II ve II gibi Roma rakamlarını kullanarak yapabiliyorlardı ama alışık oldukları bu olsa bile bu zordu. 4 çarpı 12'yi kullanmak IVX 12'yi kullanmaktan daha kolaydır, değil mi? Avrupalılar İslami eserleri Latince'ye çevirirken bu rakamlara, Arap diyorlardı, aslında, Hint Arapça, demeleri gerekirdi, ama ne ağız dolusu. Cebir kelimesi aslında 9. yüzyılda bir Arap matematikçinin geniş çapta tercüme ettiği bir kitabın başlığındaki CEBR teriminden gelmektedir. İslam alimleri birçok önemli keşif ve gözlem yaptılar. Eğer bir dağa tırmandıysanız ya da deniz seviyesinden yüksek bir ülkeye gittiyseniz, havanın daha ince olması nedeniyle nefes almanın daha zor olduğunu biliyor olabilirsiniz. Ama daha fazla nefes alamamanız için ne kadar yükseğe çıkmanız gerekir? Başka bir deyişle ne kadar yüksek atmosfer, dünyayı çevreleyen solunabilir hava bandı mı? İbn-i h 11. yüzyılda bunu öğrenmenin akıllıca bir yolunu buldu. Alacakaranlığın, karanlığın, yani güneşin battığı ancak gökyüzünün hala aydınlık olduğu zamanın, güneşin ölmekte olan ışınlarının atmosferdeki yüksek su buharı tarafından yansıtılması nedeniyle meydana geldiğini düşündü. Birçok İslam alimi ışığın bu tür hileleriyle ilgileniyordu. Güneşin akşam gökyüzünde ne kadar hızlı kaybolduğunu gözlemleyerek alaca karanlıkta güneşin ufkun 19 derece altında olduğunu hesapladı. Buradan atmosferin yüksekliğinin 52 mil olduğunu hesapladı, şu anda doğru olduğunu düşündüğümüz 62 mil yükseklikten çok da uzak değil. Basit ama çok etkileyici. Diğer İslam alimleri ışığın aynadaki yansımasını veya ışığın sudan geçmesinin garip etkisini araştırdılar. Yarısı dolu bir bardak suya bir kalem koyun, bükülmüş görünüyor, değil mi? Yunan filozofların çoğu, bir şeyi görmenin, gözden çıkan ışığın, bakılan nesneye çarptığını ve geri yansıdığını varsaymıştı. İslam bilim adamları çoğunlukla, gözün gördüğümüz şeylerden ışık aldığı ve daha sonra beynimizin bunu yorumladığı şeklindeki daha modern görüşü tercih ettiler. Aksi takdirde, onların da belirttiği gibi, nasıl oluyor da karanlıkta göremiyoruz? Orta Doğu'daki pek çok kişi karanlıkta gördü, gökbilimcileri yıldızlara baktılar ve gece gökyüzüne ilişkin haritaları ve tabloları batılı gökbilimcilerinkinden daha iyiydi. Hala dünyanın evrenin merkezi olduğunu düşünüyorlardı, ancak iki İslam gökbilimcisi, İran'daki El-Tusi ve Suriye'deki İbni El-Şatir, 300 yıl sonra Polonyalı gökbilimci Kopernik için önemli olan diyagramlar ve bazı hesaplamalar ürettiler. Tıp, Avrupa düşüncesi üzerinde diğer İslami bilimlerden daha fazla etkiye sahipti. Hipokrat, Galen ve diğer Yunan doktorlar sevgiyle tercüme edildi ve haklarında yorumlar yapıldı, ancak bazı İslam doktorları da kendilerine isim yaptı. Batıda tanınan Reisus, tıp dışında birçok alanda da önemli eserler yazmıştır, ayrıca kurbanlarını öldüren ve hayatta kalanlarda da yara izi bırakan, çok korkulan bir hastalık olan çiçek hastalığının doğru bir tanımını da bıraktı. Reisus, çiçek hastalığını hala çocukların ve gençlerin ortak hastalığı olan kızamıktan ayırdı. Bazı yetişkinler yakalar, çiçek hastalığı gibi kızamık da döküntü ve ateşe neden olur. Dünya Sağlık Örgütü'nün, (WHO) öncülüğünde insanları aşı yoluyla korumaya yönelik uluslararası bir kampanyanın sonucu olarak çiçek hastalığının nesli artık mutlu bir şekilde tükendi. Son vaka 1977'de yaşandı, Reysus memnun olurdu. İbni Sina en etkili İslam doktoruydu. Pek çok seçkin İslam alimi gibi o da pek çok alanla meşguldü. Sadece tıpla değil, aynı zamanda felsefe, matematik ve fizikle de meşguldü. Bir bilim adamı olarak i̇bn Sina, Aristoteles'in ışık hakkındaki görüşlerini geliştirdi ve Galen'i birçok noktada düzeltti. Onun tıp kanunu, Arapçadan Latince'ye çevrilen ilk kitaplardan biriydi ve neredeyse 400 yıl boyunca Avrupa tıp okullarında ders kitabı olarak kullanıldı. Bazı modern İslam ülkelerinde hala kullanılmaktadır ve ne yazık ki artık geçerliliğini yitirmiş olması talihsiz bir durumdur. 300 yılı aşkın süredir en önemli bilimsel ve felsefi çalışmalar İslam ülkelerinde yapılmıştır. Avrupa uyurken Orta Doğu ve İslami İspanya meşguldü. En önemli yerler Bağdat, Şam, Kahire ve Kurtuba, İspanya'da idi. Bu şehirlerin hepsinin ortak bir özelliği vardı, araştırmaya değer veren, hatta fon sağlayan ve tüm inançlardan bilim adamlarına karşı hoşgörülü olan aydınlanmış yöneticiler. Dolayısıyla bu harekete Müslümanlar kadar Hristiyanlar ve Yahudiler de katkıda bulunmuştur. İslami yöneticilerin hepsi bilginin hangi kaynaktan elde edilmesinden memnun değildi. Bazıları Kur'an'ın bir insanın bilmesi gereken her şeyi içerdiğini savundu. Bu gerginlikler bugün de devam ediyor. Bilim, yeniye açık kültürlerde her zaman en güçlü olmuştur. Çünkü dünya hakkında bilgi sahibi olmak sürprizler üretebilir. Bölüm 8 Karanlığın dışında, bilim adamlarının yeni şeyler keşfetmeye çalışmasını ve bilimin sürekli değişmesini bekliyoruz. Peki her şeyin zaten keşfedildiğini düşünseydik bilim nasıl olurdu? O zaman üst düzey bir bilim insanı olmak, yalnızca diğer insanların keşifleri hakkında okumayı içerebilir. Avrupa'da bu geriye dönük bakış açısı, sonra 476'da Roma İmparatorluğunun çöküşünden sonra norm haline geldi. O zamana kadar Hristiyanlık, imparatorluğun resmi dini haline gelmişti, Konstantin, Hristiyanlığa geçen ilk imparatordu ve yalnızca bir tanesi vardı. Kitap önemliydi, İncil, ilk Hristiyan düşünürlerin en etkililerinden biri olan Saint Augustine bunu şu şekilde ifade etmişti, gerçek, el yordamıyla insanların tahmin ettiğinden çok, Tanrı'nın ortaya çıkardığı şeydir. Bilgi için, el yordamı, arayan bilim adamlarına yer yoktu, eskiler bilim ve tıpta bilinmeye değer her şeyi zaten keşfetmişlerdi. Üstelik cennete gitmeye ve cehennemden kaçmaya odaklanmak çok daha önemliydi. Bilim adamı, sadece Aristoteles ve Galen'i incelemek anlamına gelebilir. Ve Milattan sonra 500'den 1000'e kadar olan 500 yıl boyunca, klasik dünyadan çok az sayıda Yunanca ve Latince metin mevcut olduğundan bu bile zordu. Pek çok kişi okumayı bilmiyordu. Ancak 455'te Roma'yı yağmalayan Germen kabileleri, yanlarında bazı yararlı şeyler de getirmişlerdi. Toga yerine pantolon giymek de bunlardan biriydi, ancak kadınların bir süre daha beklemesi gerekiyordu. Arpa ve çavdar gibi yeni tahıl ürünleri ve zeytinyağı yerine tereyağı yemek de öyle. O, karanlık, yarım bin yılda da teknolojik yenilikler vardı, mahsul yetiştirmenin ve toprağı sürmenin yeni yollarını gördü. Kiliseler ve katedraller inşa etmek, zanaatkârları ve mimarları yeni tarzlar denemeye ve ağır taş ve kereste ağırlığını yaymanın daha iyi yollarını bulmaya teşvik etti. Bu, giderek daha büyük ve görkemli katedraller inşa edebilecekleri anlamına geliyordu ve bu ilk binalardan bazıları hala nefesinizi kesiyor. Bazen, karanlık çağlar, olarak adlandırılan şeyin ışıksız olmadığını hatırlatıyorlar. Ancak Hristiyanlık döneminin ikinci bin yılının gelmesiyle birlikte keşiflerin hızı da arttı. Aziz Thomas Aquinas, Çağın en büyük ilahiyatçısıydı. Aristoteles'e son derece hayrandı ve Hristiyan düşüncesini Aristotelesçi bilim ve felsefeyle birleştirdi. Aristoteles, Galen, Pytolemy ve Euclid ile birlikte Ortaçağ zihnini şekillendirdi. Yazılarının çevrilmesi, düzenlenmesi ve yorumlanması gerekiyordu. Başlangıçta bu faaliyetin büyük bir kısmı manastırlarda gerçekleşti, ancak yavaş yavaş ilk kez bu dönemde tanıtılan üniversitelere taşındı. Yunanlıların okulları vardı, Aristoteles öğretmeni Platon'un akademisinde okudu ve ardından kendi okulunu kurdu. Bağdat'taki hikmet evi aynı zamanda insanların ders çalışmak ve öğrenmek için bir araya geldiği bir yerdi. Ancak Avrupa'nın yeni üniversiteleri farklıydı ve çoğu günümüze kadar varlığını sürdürdü. Birçoğu kilise tarafından kuruldu ancak topluluk gururu ve zengin destekçiler bazı kasaba ve şehirlerin kendi üniversitelerini kurmalarına yardımcı oldu. Papa, Güney İtalya'da birçok üniversitenin kurulmasına izin verdi. Bologna Üniversitesi yaklaşık olarak 1180 kuruldu, kapılarını ilk açan üniversiteydi ancak yaklaşık 100 yıl içinde Padua Montpellier, Paris, Köln, Oxford ve Cambridge'de üniversiteler açıldı. Üniversite, adı Latince, bütün, anlamına gelen kelimeden gelir ve bu kurumların insan bilgisinin tamamını kapsaması gerekiyordu. Genellikle dört okulları veya, fakülteleri, vardı, elbette teoloji, Aquinas teolojiyi, bilimlerin kraliçesi, olarak adlandırdı, hukuk, tıp ve sanat. Tıp fakülteleri başlangıçta çoğunlukla Galen ve İbni Sina'ya dayanıyordu. Tıp öğrencileri aynı zamanda yıldızların insanları iyi ya da kötü yönde etkileyebileceğine dair yaygın inanç nedeniyle astrolojide okuyorlardı. Çok bilimsel olduğunu düşündüğümüz matematik ve astronomi genellikle sanat fakültesinde okutuluyordu. Aristoteles'in geniş eserleri tüm fakültelerde incelendi. Ortaçağ'ın, bilim adamlarının, çoğu ya doktor ya da din adamıydı ve çoğu yeni üniversitelerde çalışıyordu. Tıp fakülteleri mezunlarına tıp doktoru, MD, veya tıp lisansı, MB, dereceleri veriyordu ve bu da bu hekimleri, mesleğini başka yollarla öğrenen cerrahlardan, eczacılardan, eczacılar, ve diğer tıp pratisyenlerinden ayırıyordu. Üniversite eğitimleri doktorların yeni şeyler keşfetmeye daha fazla ilgi duymasını sağlamıyordu, Galen, İbni Sina ve Hipokrat'a güvenmeyi tercih ediyorlardı. Ancak 1300'lü yıllardan itibaren anatomi öğretmenleri öğrencilerine iç organlarını göstermek için cesetleri parçalara ayırmaya başladılar ve otopsiler bazen kraliyet ailesinde ya da ölüm şüpheli olduğunda ya da her ikisi birden yapılıyordu. Bunların hiçbiri doktorları hastalıkları, özellikle de topluluklara yayılan hastalıkları tedavi etme konusunda daha yetenekli kılmadı. Şimdi kara ölüm dediğimiz bir veba türü, Avrupa'ya ilk kez 1340'larda girdi. Muhtemelen ticaret yolları üzerinden Asya'dan geldi ve dolaşması için geçen 3 yıl içinde Avrupa halkının yaklaşık 3'te 1'ini öldürdü. Sanki bu yetmezmiş gibi, 10 yıl sonra ve sonraki 400 yıl boyunca iç karartıcı bir düzenlilikle geri döndü. Bazı topluluklar veba hastaları için özel hastaneler kurdu, üniversiteler gibi hastaneler de bize ortaçağdan kalma bir armağandır ve bazı yerlerde sağlık kurulları kuruldu. Veba ayrıca aşağıdaki durumlarda karantinanın kullanılmasına da yol açtı, bulaşıcı olduğu düşünülen hastalık. Karantina, hasta veya şüpheli kişinin tecrit altına alındığı gün sayısını ifade eden 40 sayısından, Venedik dilinde, kuaranta, gelir. Kişi bu süre içinde iyileşirse veya herhangi bir hastalık belirtisi göstermezse serbest bırakılabilecek. Oyun yazarı William Shakespeare, İngiltere'de bir veba yılında, 1564. Stratford-upon-Avon'da doğdu ve veba salgınları tiyatroları kapanmaya zorlayınca kariyeri birkaç kez kesintiye uğradı. Shakespeare, Romeo ve Juliet'te "Mörkütüo'ya, savaşan iki aileyi kınamak için iki evinize de veba dedirtir." Dinleyicilerin ne demek istediğini anlardı. Doktorların çoğu vebanın yeni bir hastalık olduğunu ya da en azından Galen'in hakkında yazmadığı bir hastalık olduğunu düşünüyordu ve bu nedenle onun tavsiyesi olmadan başa çıkmak zorunda kaldılar. Kan alma ve hastayı kusturacak ya da terletecek ilaçlar da dahil olmak üzere, popüler tedaviler arasındaydı. O zaman diğer hastalıklar. Sonuçta Galen her şeyi bilmiyordu. Görünüşe göre Aristoteles de aynı fikirde değildi. Bir şeyin neden havada hareket ettiğine dair fikirleri, Oxford Üniversitesi'nden Roger Bacon, Paris Üniversitesi'nden Jean Buridan ve birkaç kişi tarafından geniş çapta tartışıldı. Buna, dürtü sorunu, deniyordu ve çözülmesi gerekiyordu. Yay ve okey örneğini ele alalım. Okey uçar çünkü yayın ipini geri çekeriz ve onu hızla serbest bırakarak oku havaya doğru iteriz. Bir kuvvet uyguladık ve ona ivme verdik, bu konu hakkında daha sonra konuşacağız. Bacon ve Burayden buna, itici Güç, adını verdiler ve yayın ipini ne kadar geriye çekersek okun o kadar uzağa uçacağı gerçeğine ilişkin Aristoteles'in doğru bir açıklamasının olmadığını fark ettiler. Aristoteles bir elmanın yere düşeceğini çünkü orası onun, doğal, dinlenme yeri olduğunu söylemişti. Okey eninde sonunda dünyaya da gelecektir ama Aristoteles onun yalnızca arkasında bir kuvvet olduğu için hareket ettiğini söylemiştir. Peki, eğer Okey ipten ayrıldığında bir kuvvet varsa, bu kuvvet neden yıpranmış gibi görünüyordu? Bu ve benzeri sorunlar bazı kişilerin Aristoteles'in her şeyi doğru anlamadığını düşünmesine neden oldu. Paris'te, Rouen'de ve Fransa'nın başka yerlerinde çalışan bir kilise adamı olan Nicholas Oresme, geceyi ve gündüzü bir kez daha merak etti. Güneş yarışı yerine dünyanın etrafında her 24 saatte bir, belki de dünyanın bir gün boyunca kendi ekseni etrafında döndüğünü düşündü. Oresme, Aristoteles'in dünyanın evrenin merkezinde olduğu veya güneşin ve gezegenlerin dünyanın etrafında döndüğü yönündeki inancına meydan okumadı. Ama belki de bu çok yavaş bir yolculuktu, belki de güneşin kendi etrafında dönmesi bir yıl sürdü, evrenin merkezindeki dünya ise bir topaç gibi dönüyordu. Bu fikirler yeniydi ama 700 yıl önce insanlar yeni fikirlerin her zaman iyi olduğunu düşünmüyorlardı. Bunun yerine temiz, düzenli ve eksiksiz sistemleri sevdiler. Pek çok bilim insanının bugün, ansiklopedi dediğimiz şeyi yazmasının bir nedeni de budur. Aristoteles'in ve diğer antik ustaların eserlerini alıp onları bir araya getirerek sentezleyerek devasa bütünler haline getiren büyük eserler. Her şey için bir yer ve her şey yerli yerinde, bu dönemin sloganı bu olabilir. Ancak her şey için bir yer bulmaya çalışmak bazılarının hala çözülmesi gereken bulmacalar olduğunu fark etmesine yol açtı. Bölüm 9. Felsefe Taşını Aramak Alüminyum Coca-Cola kutunuzu altına çevirebilseydiniz, yapar mıydınız? Muhtemelen yapardınız, ama eğer herkes bunu yapabilseydi, o kadar da şaşırtıcı olmazdı, çünkü altın sıradan hale gelir ve pek değeri kalmazdı. Dokunduğu her şeyin altına dönüşmesi dileğinin kabul edildiği Kral Midas'la ilgili eski Yunan efsanesi, bize onun pek de akıllı olmadığını hatırlatır. Ekmeği dokunduğu anda altın rengine dönüştüğü için kahvaltısını bile yiyemiyordu. Altının özel olduğunu düşünen tek kişi kral Midas değildi. İnsanlar ona, kısmen harika dokusu ve rengi nedeniyle, kısmen de az bulunması ve ona yalnızca kralların ve diğer zengin insanların sahip olması nedeniyle her zaman değer vermiştir. Daha yaygın maddelerden, örneğin demir veya kurşundan, hatta gümüşten, nasıl altın yapılacağını keşfedebilseydiniz, şöhretiniz ve servetiniz mühürlenirdi. Bu şekilde altın yapmak, simya adı verilen bir tür erken bilimin amaçlarından biriydi. Simyadan, alı bırakın ve bir tane elde edin, kimyanın bir versiyonudur ve aslında ikisi birbiriyle ilişkilidir, ancak bugünlerde simyayı büyü ve dini inançla olan karanlık bağlantıları nedeniyle bir bilim olarak adlandırmıyoruz. Ancak geçmişte bu tamamen saygın bir faaliyetti. Isaac Newton boş zamanlarında simyayla uğraştı. Çok sayıda terazi, tuhaf şekilli cam eşyalar ve diğer ekipmanlar satın aldı. Yani kimya laboratuvarı kurdu. Bir laboratuvarda bulunmuş olabilirsiniz ya da en azından onları resimlerde veya filmlerde görmüş olabilirsiniz. İsim sadece, çalıştığınız veya çalıştığınız yerler anlamına gelir. Uzun zaman önce simyacıların çalıştığı yerler laboratuvarlardı. Simyanın eski Mısır, Çin ve İran'a kadar uzanan uzun bir tarihi vardır. Simyacıların amacı her zaman sadece daha az değerli, adi, metalleri altına dönüştürmek değildi, aynı zamanda doğa üzerinde güç uygulamak, etrafımızı saran şeyleri kontrol edebilmekti. Simya sıklıkla sihir kullanımını içeriyordu, büyü söylemek ya da işleri tam olarak doğru sırayla yaptığınızdan emin olmak. Simyacı, iki madde birbirine karıştırıldığında veya ısıtıldığında ne olduğunu görmek için maddelerle deneyler yaptı. Simyacılar fosfor veya cıva gibi şiddetli reaksiyonları olan şeylerle çalışmayı seviyorlardı. Tehlikeli olabilir, ancak, filozof taşını yapmak için doğru malzeme kombinasyonunu bulmayı başarırsanız alacağınız ödülleri bir düşünün. Bu, taş, aslında bir çeşit özel kimyasal olabilir, daha sonra kurşunu veya kalayı altına dönüştürecek veya sonsuza kadar yaşamanıza yardımcı olacaktır. Tıpkı Harry Potter'daki gibi. Harry Potter'ın maceraları eğlencelidir ama hayal dünyasında geçer. Gerçek sihirbazların ve simyacıların hayalini kurduğu türden güçler, sıradan yaşamda da mevcut değildir, hatta simyacıların hayatında bile mevcut değildir ve pek çok simyacı, yapamayacakları şeyleri yapıyormuş gibi davranan düzenbazlardı. Ancak pek çoğu da her şeyin mümkün göründüğü bir dünyada yaşayan dürüst işçilerdi. Çalışmaları sırasında artık kimya dediğimiz şey hakkında çok şey öğrendiler. Damıtmayı, örneğin bir karışımı ısıtma ve karışımın geride bıraktığı maddeleri farklı zamanlarda toplama sanatını öğrendiler. Birendi ve cin gibi güçlü alkollü içecekler, alkolün konsantre edildiği damıtma yoluyla üretilir. Onlara, ruhlar, diyoruz. Bu sözcüğü de kullanıyoruz hayaletler için ve canlı veya, canlı, olduğumuzda kendimiz için. Bu, ruhun yanı sıra, nefes anlamına gelen Latince Spiritus'tan gelen bir kelimedir. Aynı zamanda kısmen Simya'dan da geliyor. Çoğu insan büyüye inanırdı, ve bazıları hala inanıyor. Geçmişte pek çok ünlü bilim adamı, büyülü güçleri ortaya çıkarmak için doğanın sırlarına ilişkin çalışmalarını da kullandı. Olağanüstü bir adam, bilim ve tıp alanındaki tüm uygulamaları değiştirebilecek güce sahip olduğunu düşünüyordu. Tam adı ağız dolusu, Theophrastus Philippus Orelas Bombastus von Hohenheim. Bu ismi hızlı bir şekilde söylemeyi denediğinizde onu neden onu bildiğimiz isimle değiştirmek istediğini anlayabilirsiniz, Parasılsuz. Parasılsuz, İsviçre dağlarındaki küçük bir kasaba olan Ayşe'den de doğdu. Babası bir doktordu ve ona doğal dünyayı, madencilik, mineraller, botanik ve tıp hakkında bilgiler veriyordu. Bir Roma Katoliği olarak yetiştirilmişti ama Martin Ladr ve protestan reformu döneminde büyümüştü ve birçok protestan arkadaşı ve destekçisinin yanı sıra Roma Katolikleri de vardı. Ayrıca birçok düşman edindi, birkaç önemli kilise adamıyla çalıştı ve parasılsuz her zaman son derece dindar olmasına rağmen, onun inancı, kendisiyle ilgili her şey gibi benzersizdi, kimyaya dayanıyordu. Parasılsuz İtalya'da tıp okudu ve her zaman huzursuzdu, bir yerden bir yere hareket ediyordu. Tüm Avrupa'yı dolaştı, belki İngiltere'ye gitti ve kesinlikle Kuzey Afrika'daydı. Bir cerrah ve sıradan bir doktor olarak çalıştı, birçok zengin ve güçlü hastayı tedavi etti ve başarılı olduğu görülüyor. Ancak hiçbir zaman parası varmış gibi görünmüyordu ve her zaman kötü giyiniyordu. Gösterişli insanlarla değil, sıradan insanlarla barlarda veya barlarda içki içmeyi seviyordu ve düşmanları onun alkol bağımlısı olduğunu söylüyordu. Parasılsus'un yalnızca bir resmi işi vardı. O da memleketi İsviçre'deki Basel'deki üniversitede. O da diğer profesörlerin yaptığı gibi Latince yerine Almanca ders vermekte ısrar etti ve yaptığı ilk işlerden biri galenin eserlerini pazar yerinde yakmak oldu. Galene, Hipokrata ya da Aristoteles'e ihtiyacı yoktu. Yeniden başlamak istiyordu. Evrene ilişkin görüşünün doğru olduğundan emindi ve bu, daha önce gördüklerinin hiçbirine benzemiyordu. Şenlik ateşinden kısa bir süre sonra, dolaşmaya devam etmek için kasabayı terk etmek zorunda kaldı. Burada birkaç ay, belki de bir yıl kadar orada kaldı. Ancak her zaman huzursuzdu ve birkaç eşyasını toplayıp başka bir yeri denemeye hazırdı el yazmalarını, kimyasal cihazlarını ve muhtemelen başka pek az şeyini yanına alacaktı. Çoğunlukla çamurlu ve tehlikeli olan yollarda yolculuk her zaman yavaştı, yaya olarak, at sırtında ya da at arabasıyla. Yaşam tarzı göz önüne alındığında, herhangi bir şeyi başarmış olması şaşırtıcı. Aslında birçok hastayı tedavi ederken, aynı zamanda birçok kitap yazdı, etrafındaki dünyaya baktı ve sürekli kimyasal deneyler yaptı. Kimya onun tutkusuydu. Kendi çalışmalarına rehberlik etmek için eskilerin eserlerine ihtiyaç duymadığını söylerken ciddiydi. Hava, toprak, ateş ve sudan oluşan dört elemente vakti yoktu. Onun yerine, her şeyin elinde sonunda ayrılabileceği üç temel, prensip, tuz, kükürt ve cıva, vardı. Tuz, nesnelere şeklini veya sağlamlığını verir, kükürt nesnelerin yanabilmesinin nedenidir. Ve cıva bir şeyin dumanlı veya akışkan halinden sorumludur. Parasılsuz laboratuvarındaki deneyleri bu üç prensibe göre yorumladı. Asitlerin bir şeyleri nasıl çözebildiği ve alkolün nasıl dondurulabileceği ile ilgileniyordu. Maddeleri yaktı ve geriye kalanları dikkatle inceledi. Pek çok sıvıyı damıttı ve çıkanları topladı, ayrıca geride kalanları da kaydetti. Kısacası laboratuvarında doğaya hakim olmaya çalışarak çok zaman geçirdi. Parasılsuz, kimyasal deneylerinin dünyanın nasıl çalıştığını anlamasına yardımcı olacağına ve kimyanın hastalıklara yönelik birçok yeni tedavinin kaynağı olacağına inanıyordu. Kendisinden önce doktorların kullandığı ilaçların çoğu bitkilerden geliyordu ve parasılsuz kendi tıbbi uygulamalarında bazen bitkisel ilaçlar kullansa da laboratuvarında üzerinde çalıştığı ilaçları hastalarına vermeyi tercih ediyordu. Merkür onun özellikle favorisiydi. Cıva aslında çok zehirlidir, ancak parasılsız onu cilt hastalıkları için bir merhem olarak kullandı ve bunun Avrupa'da yaygın hale gelen bir hastalık için en iyi çare olduğuna inanıyordu. Bu firengidi, genellikle cinsel temas yoluyla yayılan, ciltte korkunç döküntülere neden olan, insanların burunlarını tahrip eden ve genellikle onları öldürür. 1490'larda parasılsusun doğduğu sıralarda İtalya'da bir frengi salgını patlak verdi ve birçok insanı öldürdü. Doktor olduğu dönemde frengi o kadar yaygındı ki, neredeyse tüm doktorlar frengili hastalarla karşılaşıyordu ve birkaç doktorun kendisi de bundan muzdaripti. Parasılsus bu yeni hastalık hakkında yazdı, belirtilerinin çoğunu açıkladı ve tedavi için cıva kullanılmasını önerdi. Her ne kadar cıva dişlerinizin düşmesine ve nefesinizin kötü kokmasına neden olsa da döküntüleri ortadan kaldırıyordu, bu yüzden doktorlar bunu uzun yıllar boyunca frengi ve kızarıklığa neden olan diğer hastalıkları tedavi etmek için kullandılar. Parasılsuz başka birçok hastalığı da tanımladı. Madenlerde çalışanların maruz kaldığı yaralanmalar ve hastalıklar, özellikle de korkunç çalışma koşulları ve uzun çalışma saatlerinin neden olduğu akciğer hastalıkları hakkında yazdı. Parasılsus'un alt düzey madencilere duyduğu ilgi, onun sıradan insanlar arasında geçirdiği yaşamını yansıtıyordu. Hipokrat, Galen ve Parasılsus'tan önceki diğer doktorlar hastalığın vücuttaki dengesizliğin sonucu olduğunu düşünüyorlardı. Ancak Parasılsus'a göre hastalık bedenin dışındaki bir güçten kaynaklanıyordu. Bu, şey, ona, varlık, veya, madde, anlamına gelen latince bir kelime olan ens adını verdi, bedene saldırır, hastalanmamıza neden olur ve doktorların neyin ne olduğunu anlamak için ipucu olarak aradıkları türde değişiklikler yaratır. Hastalık öyle. Ens bir sivilce, apse ya da böbrekte taş olabilir. Parasılsus'un yaptığı önemli buluş hasta ile hastalığı birbirinden ayırmaktı. Bu düşünce tarzı çok daha sonra mikropların keşfiyle kendine geldi. Parasılsuz, sağladığı yeni temeller üzerinde bilim ve tıbbın başlamasını istiyordu. İnsanların kitap okumaması gerektiğini, kendi gözleriyle görmeleri ve deneyimlemeleri gerektiğini defalarca söyledi. Elbette kendisinin yazdığı ve bazıları kendisi öldükten sonra yayınlanmayan kitapların başkalarının da okumasını istiyordu. Onun asıl mesajı şuydu, Galen'i okumaya zahmet etmeyin, parasıl susu okuyun. Dünyası, bilim ve tıbbının hizmetinde anlayıp uysallaştırabileceğine inandığı büyülü güçlerle doluydu. Onun simya hayali sadece baz metalleri altına dönüştürmek değildi, daha ziyade doğanın tüm büyülü ve gizemli güçlerine hakim olmaya çalıştı. Yaşamı boyunca birkaç takipçisi oldu ve ölümünden sonra çok daha fazlası oldu. Kendilerine Parajelstiler adını verdiler ve onun yaptığı gibi tıbbı ve bilimi değiştirmeye çalışmaya devam ettiler. Laboratuvarda deneyler yaptılar ve tıbbi uygulamalarında kimyasal ilaçlar kullandılar. Parasılsus gibi doğa güçlerini doğal büyü yoluyla kontrol etmeye çalıştılar. Parajelstiler her zaman ana akımın dışında kaldılar. Doktorların ve bilim adamlarının çoğunluğu kadimlerin mirasını tamamen reddetmeye isteksizdi. Yine de Parasılsus'un mesajı giderek daha fazla ilgi gördü. İnsanlar dünyaya kendileri için bakmaya başladılar. 1543'te, ölümünden iki yıl sonra, biri anatomi, diğeri astronomi üzerine olmak üzere, kadimlerin otoritesine de meydan okuyan iki kitap yayımlandı. Evrene yeniden bakılıyordu. Bölüm 10. İnsan vücudunun ortaya çıkarılması. Bir şeyin nasıl yapıldığını gerçekten anlamak istiyorsanız onu parça parça ayırmak genellikle iyi bir fikirdir. Saatler ve arabalar gibi bazı şeyleri tekrar nasıl bir araya getireceğinizi bilmeniz de yardımcı olur. Eğer anlamak istediğiniz şey bir insan ya da hayvan bedeni ise, başlamadan önce ölmüş olması gerekir ama amaç aynıdır. Galen, bildiğimiz gibi birçok hayvanı parçalara ayırdı, çünkü hiçbir insanı parçalara ayıramıyordu. Domuzların veya maymunların anatomisinin insanlarınkine çok benzediğini varsaydı ve bazı açılardan haklıydı ama farklılıklar da vardı. Tıp fakültelerinin anatomi öğretmeye başladığı 1300 civarında insan vücudunun diseksiyonu ara sıra yapılmaya başlandı. İlk başta insanlar, insan vücudunda gördükleriyle galenin söyledikleri arasında herhangi bir farklılık fark ettiklerinde, galenin yanıldığını değil, insanların yalnızca değiştiğini varsaydılar. Ancak daha yakından bakmaya başladıkça anatomistler giderek daha fazla küçük fark keşfettim. İnsan vücudu hakkında ortaya çıkarılacak daha çok şey olduğu ortaya çıktı. Ortalığı açığa çıkaran kişi, bizim Andreas Vesalius olarak tanıdığımız bir anatomist ve cerrahtı. Tam adı Andreas Wittang van Vesel'di. Babasının Alman İmparatoru V. Charles tarafından istihdam edilen bir tıp adamı olduğu Brüksel'de, günümüz Belçikası'nda doğdu. Zeki bir çocuktu, sanat dersleri alması için Luayn Üniversitesi'ne gönderildi. Ancak tıbbı değiştirmeye karar verdi. Açıkça hırslıydı, daha sonra en iyi öğretmenlerden bazılarının bulunduğu Paris'e gitti. Hepsi Galen'i takip etti ve orada geçirdiği 3 yıl boyunca Galen onları etkiledi. Ayrıca Yunanca ve Latince yeteneklerini ve diseksiyona olan hayranlığını da gösterdi. Alman İmparatorluğu ile Fransa arasındaki bir savaş onu Paris'ten ayrılmaya zorladı, ancak 1537'de o zamanlar dünyanın en iyi tıp fakültesi olan Padua Üniversitesi'ne gitmeden önce Luayn'deki tıp fakültesinde insan diseksiyonunu yeniden başlattı. İtalya'da. Sınavlara girdi, en yüksek dereceyle geçti ve ertesi gün cerrahi ve anatomi alanında öğretim görevlisi olarak atandı. Padoa'da iyi bir şeye ne zaman geldiklerini biliyorlardı. Vesalius anatomiyi kendi diseksiyonları yoluyla öğretiyordu, öğrenciler onu seviyordu ve hemen ertesi yıl insan vücudunun parçalarının bir dizi güzel anatomik illüstrasyonunu yayınladı. O kadar iyiydiler ki Avrupa'nın her yerindeki doktorlar bu resimleri kendi kullanımları için kopyalamaya başladılar, bu da aslında onun çalışmasını çaldıkları için Vesalius'u rahatsız etti. Bir cesedi keserek açmak pek de hoş bir şey değil. Ölümden sonra vücut hızla çürümeye ve kokmaya başlar ve Vesalius'un zamanında çürümeyi durdurmanın bir yolu yoktu. Bu, incelemenin hızlı bir şekilde ve kokular çok yoğun hale gelmeden önce yapılmasını mümkün kılacak bir sırayla yapılması gerektiği anlamına geliyordu. İlk önce bağırsaklar çürüdüğü için ilk önce karın yapıldı. Bunu baş ve beyin, ardından kalp, akciğerler ve göğüs boşluğundaki diğer organlar izledi. Kollar ve bacaklar sonuna kadar kurtarıldı, en iyi şekilde dayandılar. Her şeyin iki ya da üç gün içinde yapılması gerekiyordu ve anatomi genellikle kışın öğretiliyordu, soğuk hava en azından çürüğü geciktiriyor ve doktorlara biraz daha zaman veriyordu. 1700, yıllarda cesetleri korumanın yolları keşfedildi ve bu, tüm vücudun parçalara ayrılıp incelenmesinin daha fazla zaman almasını kolaylaştırdı. Tıp öğrencisiyken, bir cesedi incelemek sekiz ayımı alırdı ve inceleme günlerinde kıyafetlerim ve tırnaklarım çürümüş ceset değil, koruyucu kimyasal kokardı. Yaşlı bir adamın cesedi üzerinde çalıştım ve o aylarda onu çok iyi tanıdım. İşleri yapmamızın sırası ve salyusun zamanındakiyle hemen hemen aynıydı, ancak beyni en sona sakladık. Çünkü o çok karmaşık bir organdır ve beynin farklı kısımlarını dikkatlice kesip ortaya çıkarmakta daha iyi olmamız gerekiyordu. O zamana kadar vücut, yaşlı adam vücudunu bilime bağışlamıştı. Kesinlikle bana çok şey öğretti. Gereken hıza ve karşılaştığı kokulara rağmen teşrih ve salyusun hayattaki en büyük tutkusuydu. Kaç tane bedeni dikkatle parçalara ayırdığını bilmiyoruz ama çok sayıda olmalı. Çünkü o, insan vücudunun parçaları hakkında o zamanlar hayatta olan herkesten daha fazla bilgiye sahipti. Vesalius'un Padua'da öğretmen olması ile büyük kitabının 1543'te yayımlanması arasındaki 5,5 yıl çok yoğun geçti. Vesalius'un kitabı çok büyük, 40 cm yüksekliğinde ve neredeyse 2 kilo ağırlığında, tatilde okumak için cebinize koyabileceğiniz bir ciltsiz kitap değil. Adı de Humani Corporis Fabrika, insan vücudunun yapısı üzerine idi ve halade fabrika olarak biliniyor. Çok güzel ve karmaşık bir şekilde resimlenmişti. Vesalius, metnin basımını ve resimlerin yapımını denetlemek için İsviçrenin Basel kentine gitti. Resimlerin her yerde olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Dijital kameralar arkadaşlarımıza resim göndermeyi kolaylaştırıyor ve dergi ve gazetelerin her sayfasında resimler var. Vesalius'un zamanında durum böyle değildi. Matba, yüzyıldan daha kısa bir süre önce icat edilmişti ve resimlerin, bir çizimden kopyalanarak özenle oyulmuş tahta bloklardan yapılması gerekiyordu. Bir lastik damga gibi, bu bloklar daha sonra mürekkeplendi ve bir kağıt parçası üzerine bastırıldı. Vesalius'un kitabındaki resimler şaşırtıcı, insan vücudu daha önce hiç bu kadar doğru ve bu kadar detaylı tasvir edilmemişti. Başlık sayfası bile bize özel bir şeyin gerçekleştiğini söylüyor. Yüzlerce insanın etrafta toplandığı, halka açık bir kadının diseksiyonunu gösteriyor. Vesalyus ortada, kadının vücudunun yanında duruyor ve okuyucuya bakan tek kişi o, izleyicilerin geri kalanı ya diseksiyondan etkileniyor ya da birbirleriyle dedikodu yapıyor. Resmin solunda bir maymun, sağında ise bir köpek yer alıyor. Bunlar Galen'in anatomik çalışmaları için hayvanları kullanmak zorunda kaldığını hatırlatıyor. Vesalius kendi kitabında insan vücudundan insan anatomisinden bahsediyor ve incelemeyi kendisi yapıyor. Henüz 30 yaşında olmayan genç bir adam için son derece cüretkar bir şeydi bu. Ancak o zaman Vesalius'un kendinden emin olmak için her türlü nedeni vardı. İnsan vücudunun derinliklerini herkesten daha iyi gördüğünü biliyordu. Kitabındaki muhteşem resimler arasında vücudun ön ve arka kaslarını gösteren, yüzeye yakın kasların daha derindekileri ortaya çıkarmak için parçalara ayrıldığı resimler yer alıyor. Bu, kaslı adamlar, manzara karşısında poz veriyor ve resimlerdeki binalar, ağaçlar, kayalar ve yamaçların hepsi birleşiyor. Vesalius'un kaslı adamlarından birinin boynundan asılması, Vesalius'un incelemeleri için sıklıkla suçluları kullandığını hatırlatıyor. Gerçekten de bir keresinde asılmış ve cesedi kuşlar tarafından temizlenmiş, geriye sadece iskeleti kalmış bir suçlu bulmuştu. Vesalius özel olarak çalışmak için kemikleri teker teker odasına kaçırdı. Adını kesin olarak bilmesek de Vesalius'un yanında çalışacak çok yetenekli bir sanatçı vardı. Rönesans, yeniden doğuş dediğimiz bu dönemde bilim sanatla yakından bağlantılıydı. Birçok Rönesans sanatçısı Leonardo da Vinci Michelangelo ve diğerleri onları nasıl daha iyi boyayacaklarını öğrenmek için bedenleri parçaladılar. İnsan vücudunun yapısı hakkında bilgi edinmek isteyen yalnızca doktorlar değildi. Vesalius vücudun yapısından, anatomisinden, etkilenmişti ancak ölü bedenler, canlılar gibi nefes alma, sindirim ve hareket etme gibi işlevleri, fizyoloji, yerine getirmiyor. Yani Vesalius'un kitabının uzun yazılı kısmı eski ve yeni fikirlerin bir karışımıydı. Galen'in bazı organları veya kasları nasıl yanlış tanımladığını ve düzelttiğini sık sık dile getiriyordu. Mesela Galen karaciğeri tarif ederken 5 farklı özelliğe sahip domuz karaciğerinden bahsediyordu. Loblar veya bölümler, insan karaciğerinde çok açık bir şekilde tanımlanamayan 4 tane bulunur. İnsanların el ve ayaklarındaki birçok kas, yakın akrabalarımız olan maymunların kaslarından bile farklıdır. Galenin kanın nasıl hareket ettiğine dair teorisi, kanın bir kısmının kalbin sağ tarafından sola doğru hareket etmesini gerektiriyordu, kalbin iki büyük odası, ventrikül, arasındaki duvardaki küçük gözeneklerden sızmasını sağladı. Vesalius birçok insan kalbini parçalara ayırdı ve bu gözenekleri bulamadı. Birkaç on yıl sonra William Harvey kalbin ve kanın ne yaptığı hakkında daha detaylı düşünmeye başladığında onun bilgisi çok önemli olacaktı. Ancak Vesalius'un canlı bedenin nasıl çalıştığına ilişkin tartışması hala Galen'in fikirlerinin çoğunu kullanıyordu. Belki de Vesalius'un resimlerinin yazılarından çok daha değerli olmasının nedeni budur, resimler kısa sürede kopyalanıp tüm Avrupa'da kullanıldı ve Vesalius'u meşhur etti, her ne kadar ona fazla para kazandırmasa da. 20 yıl daha yaşamasına rağmen büyük kitabının yayınlanması ve sayusun kariyerinin en önemli noktasıydı. Kitabın birkaç düzeltmeyle ikinci baskısını yaptı, ancak ilk baskı yayınlandıktan kısa süre sonra Saray Doktoru olarak çalışmaya başladı. Zamanını zengin ve güçlülerle ilgilenerek geçirdi. Belki de söylemesi gereken her şeyi söylediğini düşünüyordu. Hatırlandığından emin olmak için yeterince şey söylemiş ve yapmıştı. De Fabrica, tüm zamanların en iyi kitaplarından biri olmaya devam ediyor, sanat, anatomi ve matbaanın bugün hala hayranlıkla karşılanan bir birleşimi. Ve onunla birlikte Vesalius bize iki kalıcı hediye bıraktı. İlk olarak, diğer doktorları insan vücudunun yapısına ilişkin detaylı açıklamalarına devam etmeye teşvik etti. Daha sonra anatomistler vücudun Vesalius'un gözden kaçırdığı diğer kısımlarını keşfettiler veya yaptığı hataları düzelttiler. Başlattığı sanatsal sunum ve dikkatli inceleme karışımı, başkalarını cesedi sayfada gösteren kitaplar üretmeye teşvik etti. Vesalius'un kitabı resimlerin yazıdan daha önemli olduğu ilk kitaptı ama sonuncusu değildi. Doktorlara önlerinde olanı nasıl göreceklerinin öğretilmesi gerekiyordu ve öğrenmelerine yardımcı olmak için resimler çok önemliydi. İkincisi, Vesalius Galen'e karşı çıktı. Parasılsus gibi onun hakkında kaba değildi ama daha fazlasının öğrenilebileceğini sessizce gösterdi. Galen'in sahip olduğundan daha fazla. Bilginin nesilden nesile büyüyebileceğini gösterdi. Yüzyıldan fazla süren bir tartışmanın başlamasına yardımcı oldu. Soru basitti, kadimlerden daha fazlasını bilebilir miyiz? Vesalius'tan önceki bin yıl içinde cevap hayırdı. Vesalius'tan sonra ise cevap yavaş yavaş değişmeye başladı. İnsanlar şunu düşünmeye başladı, eğer bilinmeye değer her şey keşfedilmişse, bu kadar uğraşmanın ne anlamı var? Ama eğer kendime bakarsam belki başka kimsenin görmediği bir şeyi görebilirim. Vesalius doktorları ve bilim adamlarını rahatsız etmeye teşvik etti. Bölüm 11. Evrenin merkezi nerede? Güneş her sabah doğudan doğar ve her akşam batıdan batar. Güneşin nerede olduğuna bağlı olarak gölgelerimiz uzun veya kısa, önde veya arkada olacak şekilde gün boyunca yavaş yavaş hareket ettiğini görebiliriz. Deneyi öğle vakti deneyin ve gölgenizin altınızda sıkıştığını görün. Hiçbir şey bu kadar bariz olamaz ve bu her gün gerçekleştiği için, bugün kaçırırsanız yarın gösteriyi yakalayabilirsiniz. Güneş elbette her gün dünyanın etrafında dönmüyor. İnsanları bu kadar bariz görünen şeyin gerçekte olup bitenler olmadığına ikna etmenin ne kadar zor olduğunu anlayabilirsiniz. Şöyle ifade edelim, dünya evrenimizin merkezidir. Çünkü güneşe, aya ve yıldızlara baktığımızda oradayız. Burası bizim merkezimiz ama merkez değil. Antik dünyadaki tüm yıldız gözlemcileri dünyayı merkeze koymuştu. Aristoteles'i hatırladın mı? Ondan sonra gelen en etkili Yunan gökbilimci Pütolemi, yıldızların konumlarının her gece, her mevsim ve her yıl dikkatle kaydedilmesi üzerine inşa etti. Açık bir gecede yıldızlara bakmak büyülü bir deneyimdir ve yıldızların gruplarını veya takım yıldızlarını tanımlayabilmek çok eğlencelidir. Bulut olmadığında plaf ve Orion'un kemerini gökyüzünde takip etmek kolaydır. Pulluk'tan kuzey yıldızını bulabilirsiniz ve bu, denizcilerin geceleri doğru yönde yelken açmaya devam etmelerine yardımcı oldu. Dünyanın merkezde olduğu ve gök cisimlerinin onun etrafında mükemmel daireler çizerek hareket ettiği evren modelinde sorunlar vardı. Mesela yıldızları ele alalım, geceler geçtikçe konumlarını yavaş yavaş değiştirirler. Güneşin doğrudan ekvatorun üzerinde olduğu ve gece ile gündüzün eşit uzunlukta olduğu bahar Ekinöksu, Gök bilimciler ve aslında herkes için her zaman önemli olmuştur. 20 veya 21 Mart'ta gerçekleşir ve 21'i baharın resmi ilk günüdür. Sorun şu ki, yıldızlar baharın her ilk gününde biraz farklı konumlardalar. Eğer Dünya etrafında mükemmel daireler çiziyor olsalardı, bu olmamalıydı. Gök bilimciler buna ekinoxların devinimi adını verdiler ve bunun neden olduğunu açıklamak için karmaşık hesaplamalar yapmak zorunda kaldılar. Gezegenlerin hareketi de bir bilmeceydi. Gece gökyüzüne çıplak gözlerinizle baktığınızda gezegenler parlak yıldızlar gibi görünür. Eski gökbilimciler yedi gezegenin olduğunu düşünüyorlardı, Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn'ün yanı sıra gezegen olarak da adlandırdıkları Güneş ve Ay. Belli ki dünyaya, bizim samanyolu dediğimiz, sabit yıldızlar, dedikleri yıldızlardan daha yakınlardı. Gezegenleri gözlemlemek, sabit yıldızlara göre daha fazla sorun yarattı çünkü gezegenler dünyanın etrafında dönüyormuş gibi hareket etmiyorlardı. Öncelikle hareketleri sabit görünmüyor ve gezegenler bazen kendi kendilerine geri dönüyor gibi görünüyor. Bu sorunu çözmek için gökbilimciler, gezegenlerin etrafında döndüğü noktanın aslında dünyanın merkezinde olmadığını söylediler. Bu noktaya eşteğer adını verdiler ve bu ve diğer hesaplamalar Yıldız gözlemcilerinin, modeli tamamen bir kenara atmak zorunda kalmadan geceleri gökyüzünde neler görebildiklerini açıklamalarına yardımcı oldu. Bu, hala dünyanın her şeyin merkezinde olduğunu ve diğer gök cisimlerinin onun etrafında döndüğünü varsayabilecekleri anlamına geliyordu. Dünyayı her şeyin merkezine koymak yerine Güneş'i oraya koyarsanız ve gezegenlerin, artık bunlardan biri olan Dünya da dahil, onun etrafında döndüğünü varsayarsanız ne olur? Bu görüşe o kadar alıştık ki bunun ne kadar dramatik bir adım olduğunu anlamakta zorlanıyoruz. Her gün gördüğümüz şeylere aykırıydı, Aristoteles'in ve, daha da önemlisi, kilisenin öğretilerine aykırıydı, çünkü İncil'de Yeşun'un Tanrı'dan hareket eden Güneş'e hareketsiz durmasını emretmesini istediği söylenir. Ancak Güneş'i olayların merkezine koymak tam olarak Kopernik adlı Polonyalı bir rahibin cesurca yaptığı şeydi. Nikolas Kopernikus Polonya'da doğdu ve öldü, ancak İtalya'da hem hukuk hem de tıp okudu. Babası Nikolas 10 yaşındayken öldü. Bu yüzden annesinin erkek kardeşi Polonya'daki Krejkau Üniversitesi'nde zeki genç çocuğun eğitiminin sorumluluğunu üstlendi. Amcası yine Polonya'da Fravenburg Piskopos'u olduğunda, Kopernik Katedral'de bir iş buldu. Bu ona güvenli bir gelir sağladı. İtalya'da eğitim görmesine ve geri döndüğünde tutkusunu sürdürmesine olanak sağladı. Gökleri incelemek, astronomik aletlerini kullanabileceği çatısız bir kule inşa etti. Henüz herhangi bir teleskop bulunmadığından, bu aletler onun çeşitli gök cisimleri ile ufuk arasındaki açıları ve ayın evrelerini ölçmesine olanak sağlıyordu. Ayrıca Güneş, Ay veya gezegenlerden birinin başka bir gezegenin önüne geçmesi ve kısmen veya tamamen görüş alanımızdan çıkmasıyla meydana gelen tutulmalarla da çok ilgileniyordu. Kopernik'in kendi gök ve güneş sistemi modelinin, Şimdiki adıyla, insanların binlerce yıldır yaptığı gözlemleri açıklama konusunda daha iyi olduğuna ne zaman karar verdiğini tam olarak bilmiyoruz. Ancak 1514'te kısa bir taslak yazdı ve bunu birkaç güvendiği arkadaşına gösterdi. Bunu yayınlamaya cesaret edemedi. Bu yazıda, dünyanın merkezinin evrenin merkezi olmadığını ve herhangi bir gezegen gibi güneşin etrafında döndüğünü çok açık bir şekilde ifade ediyordu. Bunlar oldukça kesin sonuçlardı ve sonraki 30 yıl boyunca Kopernik, evrenin merkezinde dünyanın değil güneşin olduğu teorisi üzerinde sessizce çalıştı. Kendisi de gökyüzünü gözlemlemek için birçok saat harcamış olmasına rağmen, diğer gökbilimcilerin neler gördüklerini ve onların nasıl gözlemlediklerini düşünürken elinden gelenin en iyisini yapıyordu. Güneşi merkeze yerleştirerek ve gezegenlerin onun etrafında döndüğünü varsayarak zorluklar hafifletilebilirdi. Tutulmalar veya gezegenlerin tuhaf ileri ve geri hareketleri gibi pek çok bulmaca yerine oturdu. Üstelik Güneş'in insan yaşamında o kadar önemli bir rolü var ki, bize sıcaklık ve ışık veriyor, onu merkeze almak, onsuz dünyadaki yaşamın imkansız olacağını anlamanın bir yoluydu. Kopernik'in modelinin çok önemli bir sonucu daha vardı. Bu, yıldızların dünyadan Aristoteles ve diğer önceki düşünürlerin varsaydığından çok daha uzakta olduğu anlamına geliyordu. Aristoteles zamanın sonsuz olduğunu ama uzayın sabit olduğunu düşünüyordu. Kilise, zamanın, birkaç bin yıl öncesine, Tanrı'nın her şeyi yarattığı zamana, sabit olduğunu ve belki de cennetin kendisi dışında uzayında sabit olduğunu öğretmişti. Kopernik kilisenin zaman ve yaratılış fikirlerini kabul ediyordu. Ancak yaptığı ölçümler ona dünyanın güneşe, güneşin diğer yıldızları olduğundan çok daha yakın olduğunu söylüyordu. Ayrıca güneşten gezegenlere ve ayın dünyaya olan yaklaşık mesafelerini de hesapladı. Evren insanların düşündüğünden çok daha büyüktü. Kopernikus araştırmasının insanları şok edeceğini biliyordu ama yaşı ilerledikçe fikirlerini yayınlamaya karar verdi. 1542'de de Revolucinibus Orbium Coelestium, gök cisimlerinin devrimleri, adlı büyük kitabını tamamladı. Ama o zamana kadar Kopernik hasta, yaşlı bir adamdı. Bu yüzden basımını, onun fikirlerini bilen başka bir rahip olan arkadaşı Reticus'a emanet etti. Reticus işe başladı ancak daha sonra Almanya'daki bir üniversitede çalışmak zorunda kaldı ve görev yine başka bir rahibe, Andreas Osiander'e verildi. Osiander, Kopernik'in fikirlerinin tehlikeli olduğuna inanıyordu ve sonunda 1543'te basılan bu harika kitaba kendi önsözünü ekledi. Burada Kopernik'in fikirlerinin aslında doğru olmadığını, yalnızca astronomların karşılaştığı bazı zorlukları çözmenin olası bir yolu olduğunu yazdı. Uzun zamandır dünya merkezli evren fikirlerinin farkındaydılar. Osiander'in kendi fikrine hakkı vardı ama çok dürüst olmayan bir şey yaptı. Bu ön sözü sanki Kopernik'in kendisinin eseriymiş gibi yazdı. Kimse tarafından imzalanmadığı için insanlar Kopernik'in kastettiği şeyin bu olduğunu varsaydılar. Fikirleri hakkında söyleyecek bir şeyi yoktu ve Kopernik o sırada ölümün eşiğindeydi ve ön sözün verdiği yanlış izlenimi düzeltmek için hiçbir şey yapamıyordu. Sonuç olarak, neredeyse yüzyıl boyunca bu harika kitabın okuyucuları, Kopernik'in yalnızca her gece göklerde gördüklerinizi açıklamanın yollarını aradığını, ancak gerçekte dünyanın güneşin etrafında döndüğünü söylemediğini varsaydılar. Bu ön söz insanların Kopernik'in kitabındaki devrimci mesajı görmezden gelmelerini kolaylaştırdı. Ancak pek çok kişi onu okudu, yorumları ve hesaplamaları, ölümünden sonraki 10 yıllarda astronomiyi etkiledi. Özellikle önemli iki gökbilimci, çalışmalarını daha da ileri götürdü. Bunlardan biri olan Tycho Brahe, Kopernik'in yıldızların çok uzakta olması nedeniyle evrenin çok büyük olması gerektiği konusundaki ısrarından ilham almıştı. 1560 yılında bir güneş tutulmasını gözlemlemek hayal gücünü harekete geçirdi ve soylu Danimarkalı ailesi onun hukuk okumasını istese de onu gerçekten tatmin eden tek şey gökleri incelemekti. 1572'de gece gökyüzünde yeni, çok parlak bir yıldız fark etti. Bu Nova Stella, yeni yıldız, hakkında yazdı ve bunun göklerin tamamen mükemmel ve değişmez olmadığını gösterdiğini savundu. Danimarka kıyılarındaki bir adada kendine özenle hazırlanmış bir gözlemevi inşa etti ve onu en gelişmiş araçlarla donattı. Ne yazık ki teleskoplar hala icat edilmemişti. 1577'de bir kuyruklu yıldızın yolunu izledi, bunlar genellikle kötü alametler olarak görülüyordu. Ancak Tycho için kuyruklu yıldızın yolu yalnızca gök cisimlerinin kendi kürelerinde sabit olmadıklarını gösteriyordu çünkü kuyruklu yıldız üzerlerinden geçiyordu. Tycho, yıldızların ve gezegenlerin konumları ve hareketleri hakkında birçok önemli keşif yaptı, ancak sonunda gözlemevini kapatıp 1597'de yeni bir astronomik gözlemevi kurduğu Praha'a taşınmak zorunda kaldı. 3 yıl sonra Joanne Kepler'i asistanı yaptı. Tycho, Kopernik'in güneşin her şeyin merkezinde olduğu modelini hiçbir zaman kabul etmese de, Kepler'in evrene farklı bir bakış açısı vardı ve Tycho, 1601'de öldüğünde tüm notlarını ve el yazmalarını ona bıraktı. Kepler, Tycho'nun anısına saygılı davrandı ve onun bazı eserlerini düzenledi. Yayınlanmak üzere çalıştı, ancak aynı zamanda astronomiyi tamamen yeni bir yöne de taşıdı. Kepler'in fırtınalı, kaotik bir hayatı vardı. Karısı ve küçük kızı öldü ve annesi büyücülük suçundan yargılandı. Çoğu otoritenin Katolik olduğu reformasyonun ilk günlerinde kendisi de son derece dindar bir protestandı, bu yüzden adımlarına dikkat etmesi gerekiyordu. Göklerin düzeninin, Tanrı'nın yaratılışına ilişkin kendi mistik takdirini doğruladığına inanıyordu. Bütün bunlara rağmen onun astronomiye olan kalıcı katkısı çok inatçı ve kesindi. Anlaşılması çoğu zaman zor olan yazılarının ortasında, hala Kepler yasaları olarak bilinen üç kavramı detaylandırdı. Son derece önemliydiler. İlk iki yasası birbiriyle yakından ilişkiliydi ve Tycho'nun kendisine bıraktığı Mars gezegeninin hareketlerinin dikkatli gözlemleri, bunları keşfetmesine yardımcı oldu. Kepler, gezegenlerin her zaman aynı hızda hareket etmediğini fark edene kadar bunları uzun süre inceledi, aksine, Güneş'e yaklaştıklarında daha hızlı, uzaklaştıklarında ise daha yavaş hareket ederler. Güneş'ten, evrenin merkezinde, gezegene doğru düz bir çizgi çizerseniz, sabit olanın gezegenin hızı değil, gezegen hareket ettikçe oluşan yayın eğrisi olduğunu buldu. Bu onun ikinci kanunuydu ve bunun sonucu da birinci kanunuydu, gezegenler mükemmel dairelerde değil, elipslerde, bir tür düzleştirilmiş daire şeklinde hareket ediyorlardı. Yerçekimi henüz düşünülmemiş olmasına rağmen Kepler, gezegenlerin hareketlerine bir tür kuvvetin etki ettiğini biliyordu. Ve elipsin, tıpkı gezegenlerin güneşin etrafında döndüğü gibi, merkezi bir nokta etrafında dönen bir şeyin doğal yolu olduğunu fark etti. Kepler'in iki yasası, gökyüzündeki mükemmel dairesel hareketle ilgili eski fikrin yanlış olduğunu gösterdi. Üçüncü yasası daha pratikti, bir gezegenin Güneş'in etrafında tamamen dönmesi için geçen süre ile Güneş'e olan ortalama uzaklığı arasında özel bir ilişki olduğunu gösterdi. Bu, gökbilimcilerin gezegenlerin Güneş'e olan mesafelerini hesaplamalarına ve Güneş sistemimizin ne kadar büyük olduğuna dair bir fikir edinmelerine, aynı zamanda yıldızlarla aramızdaki muazzam mesafelerle karşılaştırıldığında ne kadar küçük olduğuna dair bir fikir edinmelerine olanak sağladı. Şans eseri, hemen hemen aynı sıralarda bu mesafelere daha yakından bakmamıza yardımcı olacak bilimsel bir araç icat edildi. Teleskobu muazzam güce sahip bir araca dönüştüren adam, tüm zamanların en ünlü gökbilimcisiydi, Galileo Galilei. Bölüm 12. Eğik Kuleler ve Teleskoplar Galileo. Dünyanın en tuhaf yapılarından biri İtalya'nın Pisa kentindeki katedralin 850 yıllık çan kulesi olsa gerek. Bunu Eğik Pisa Kulesi olarak biliyor olabilirsiniz. Önünde devrilen kulenin düşmesini engellemeye çalışan bir arkadaşın fotoğrafını çekmek çok eğlenceli. Galileo'nun kuleyi kendi deneylerini gerçekleştirmek için nasıl kullandığına dair hikayeler de var, hangisinin önce düşeceğini görmek için farklı ağırlıktaki iki topu yukarıdan düşürdü. Aslında Galileo kuleyi kullanmadı ama sonucun ne olacağını ona gösteren başka deneyler yaptı ve 10 kiloluk bir top ile 1 kiloluk topun aynı anda yere çarpacağını buldu. Güneşin her gün dünyanın etrafında dönmemesi gibi, bu deneyde günlük deneyimlerimize aykırı görünüyordu. Sonuçta kuleden düşen tüy ile top aynı hızla düşmez. Farklı ağırlıktaki toplar neden birlikte yere düşüyor? Galileo Galilei Pisa'da doğdu. Galilei aile adıydı ama kahramanımız her zaman ilk adıyla anılır, babası müzisyendi ve Galileo aslında Floransa'nın yakınlarında büyümüştü. Gençliğinde tıp okumaya başlayarak Pisa Üniversitesi'ne döndü ama her zaman matematikle daha çok ilgilendi ve üniversiteden akıllılığı ve kıvrak zekasıyla ünlenerek ayrıldı. 1592'de matematik ve fizik dediğimiz şeyi öğretmek için Padua'ya gitti. Birazdan tanışacağımız William Harvey öğrenciyken oradaydı ve ikisinin muhtemelen hiç tanışmamış olması çok yazık. Galileo hayatı boyunca tartışmalara yol açtı. Onun fikirleri her zaman kabul edilen görüşlere, özellikle de Aristoteles'in ve diğer eskilerin fiziğine ve astronomisine meydan okuyor gibi görünüyordu. İyi bir katolikti ama aynı zamanda dinin ahlak ve inançla ilgili olduğuna, bilimin ise gözlemlenebilir, fiziksel dünyayla ilgilendiğine olan inancı da vardı. Onun ifadesiyle kutsal kitap göklerin nasıl gideceğini değil, cennete nasıl gidileceğini öğretir. Bu onu, fikirlerine ya da otoritesine meydan okumaya cesaret edenlere karşı kendisini enerjik bir şekilde savunan Katolik Kilisesi ile çatışmaya soktu. Kilise aynı zamanda matbaalarda üretilen kitapların sayısını da denetlemeye başladı ve kabul edilemez olanları Indexed Librorum Prohibitorum, yasaklı kitaplar listesi, adını verdikleri bir listeye koydu. Yüksek mevkilerde pek çok arkadaşı olan, prensler, piskoposlar, kardinaller ve hatta papalar dahil, Galileo, pek çok din adamının desteğini alıyordu, ancak diğerleri onun fikirlerinin... Asırlardır süre gelen öğretilerini alt üst etmesine izin vermemeye kararlıydı. Galileo'nun ilk çalışmaları, hareket eden nesnelerin içerdiği kuvvetlerle ilgiliydi. En başından beri olayları kendisi gözlemleyip ölçmek, mümkünse sonuçlarını matematiksel olarak ifade etmek isteyen biriydi. En ünlü deneylerinden birinde, bir topu dikkatlice eğimli bir yüzeyden aşağı yuvarladı ve belirli mesafelere ulaşmanın ne kadar sürdüğünü ölçtü. Tahmin edebileceğiniz gibi top yokuştan aşağıya doğru ilerledikçe hızlanıyor, hızlandığını söyleyebiliriz. Galileo topun hızı ile hareket etmeye başladığı andan itibaren geçen zaman arasında özel bir ilişki olduğunu gördü. Hız, harcanan zamanın karesiyle, 3x3 gibi kendisiyle çarpılan bir değer, ilişkiliydi. Böylece 2 saniye sonra Galileo topun dört kez yol kat edeceğini keşfetti. Hızlı. Zamanın karesi daha sonraki bilim adamlarının çalışmalarında da yer alıyor, bu yüzden buna dikkat edin. Doğa, şeylerin karesini seviyor gibi görünüyor. Bütün bunlarda ve daha birçok deneyde Galileo çok modern bir bilim adamı olduğunu gösterdi çünkü gerçek ölçümlerinin her zaman tam olarak aynı olmadığını biliyordu. Bazen kötü bir anda gözümüzü kırparız, gördüklerimizi kaydetmemiz zaman alır ya da ekipman mükemmel değildir. Ancak bunlar gerçek dünya hakkında yapabileceğimiz türde gözlemlerdir ve Galileo her zaman her şeyin mükemmel ve kesin olduğu soyut bir dünyayla değil, bizim bulduğumuz dünyayla en çok ilgileniyordu. Galileo'nun hareketli nesneler üzerine ilk çalışmaları, Aristoteles'in dini gruplar tarafından yönetilen üniversitelerde devam eden önemine rağmen, dünyayı Aristoteles ve ondan sonra gelen yüzlerce düşünürle karşılaştırıldığında ne kadar farklı gördüğünü gösterdi. 1609'da Galileo, eski düşünce tarzına daha da ciddi şekilde meydan okuyacak yeni bir enstrümanın varlığını öğrendi. Çok geçmeden bu alete, teleskop, adı verilecekti, bu sözcük, uzağı görmek, anlamına geliyordu, tıpkı, telefonun, uzağı konuşmak, ve, mikroskopun, küçük görmek, anlamına gelmesi gibi. Bilim tarihinde hem teleskoplar hem de mikroskoplar çok önemli olmuştur. Galileo'nun yaptığı ilk teleskop sadece küçük bir büyütme sağlıyordu ama onu çok etkilemişti. İki merceği birleştirerek bu özelliği hızla geliştirdi. Böylece bugün sıradan bir dürbünden beklediğimiz büyütme gücünü yaklaşık 15 kat elde edebildi. Kulağa pek hoş gelmiyor ama bir sansasyon yarattı. Bunu kullanarak, denizden gelen gemileri çıplak gözle görülmeden çok önce tespit etmek mümkündü. Daha da önemlisi Galileo teleskopunu gökyüzüne çevirdi ve orada buldukları karşısında hayrete düştü. Aya baktığında onun insanların sandığı gibi mükemmel, pürüzsüz, dairesel bir top olmadığını fark etti. Dağları ve kraterleri vardı. Teleskopunu gezegenlere çevirerek hareketlerini daha yakından gözlemledi ve Jüpiter adındaki bir gezegenin tıpkı Dünya'nın ayı olduğu gibi ayları olduğunu keşfetti. Başka bir gezegen olan Satürn'ün Ay'a benzemeyen ve artık halkaları dediğimiz iki büyük damlası vardı. O görebiliyordu Venüs ve Mars'ın hareketlerini çok daha net bir şekilde tespit ederek, yön ve hızlarını düzenli ve öngörülebilir bir şekilde değiştirdikleri konusunda hem fikri oldular. Güneş'in her gün düzenli bir şekilde biraz hareket eden karanlık alanları veya noktaları vardı. Gözlerini korumak için, sizin de yapmanız gerektiği gibi, dolaylı olarak bakmayı öğrendi. Teleskobu, açık bir gecede çıplak gözle bakıldığında harika, bulanık bir ışık bulanıklığı gibi görünen samanyolunun aslında samanyolu olduğunu ortaya çıkardı. Dünyadan çok uzakta bulunan binlerce ve binlerce bireysel yıldızdan oluşur. Galileo teleskopuyla bunları ve daha birçok önemli gözlemi yaptı. Onlar hakkında Stary Messenger, 1610, adlı bir kitapta yazdı ve bu da heyecan yarattı. Her vahiy, insanların gökler hakkında ne düşündüğünü sorguluyordu. Bazıları Galileo'nun fikirlerinin, çıplak gözle görülemeyen şeyin orada olmayabileceği için teleskopa sıklıkla verilen isim olan yeni tüpünün oynadığı oyunlara dayandığını düşünüyordu. Galileo, insanları teleskopunun gösterdiği şeyin gerçek olduğuna ikna etmeye çalışmak zorundaydı. Çok daha beceriksiz ve tehlikeli olan ise Galileo'nun gözlemlerinin Kopernik'in ayın dünyanın etrafında döndüğü ve dünyanın, ayın ve diğer gezegenlerin güneşin etrafında döndüğü konusunda haklı olduğuna dair iyi bir kanıt olmasıydı. Bu zamana kadar Kopernik'in kitabı neredeyse 70 yıldır basılıyordu ve Katoliklerin yanı sıra protestanlar da olmak üzere çok sayıda takipçisi vardı. Katolik kilisesinin resmi görüşü, Kopernik'in fikirlerinin gezegenlerin hareketlerini hesaplamak için yararlı olduğu yönündeydi, ancak bunlar tam anlamıyla doğru değildi. Öyle olsaydı, İncil'den çok fazla pasaj karmaşık hale gelirdi ve yeniden düşünülmesi gerekirdi. Ancak Galileo insanlara astronomik bulgularını anlatmak istiyordu. 1615'te öğrendiklerini öğretmek için kilisenin iznini almayı umarak Roma'ya gitti. Pek çok kişi Papa bile ona sempati duyuyordu ama yine de Kopernik'in sistemi hakkında yazması veya öğretmesi yasaktı. Yaşlanmasına ve hasta olmasına rağmen 1624 ve 1630'da suları test etmek için tekrar Roma'ya giderek tamamen pes etmedi. Kopernik sistemini yalnızca bir olasılık olarak sunmaya dikkat ettiği sürece güvende olacağına ikna oldu. Astronomi üzerine yaptığı çalışma, Diyalog 2 Ana Dünya Sistemi, Üç kişi arasındaki bir konuşma olarak yazılmıştır, biri Aristoteles'i temsil eder, diğeri Koperni’yi temsil eder ve üçüncüsü sunucu olarak hareket eder. Bu şekilde Galileo, evren hakkındaki eski ve yeni fikirlerin artılarını ve eksilerini, hangisinin doğru ya da yanlış olduğunu söylemek zorunda kalmadan tartışabilecekti. Şakalarla dolu harika bir kitap ve Galileo'nun çoğu eseri gibi ana dili olan İtalyanca'da yazılmış. Avrupa'nın her yerinden bilim adamları kitaplarını hala genellikle latince yazıyorlardı. Başlangıçtan itibaren Galileo'nun hangi tarafta olduğu oldukça açıktı. Öncelikle Aristotelesçi karaktere Simplicio adı verildi. Aslına bakılırsa, Aristoteles üzerine eski bir yorumcu bunu adlandırmıştı. Ancak tıpkı İngilizce'de olduğu gibi, İtalyanca'da da, basit gibi geliyor ve bu karakter pek parlak değil. Kopernikçi, bilge, ve, güvenli, anlamına gelen bir isim olan Salviati olarak anılır, açık ara en iyi satırlara ve argümanlara sahiptir. Galileo, kitabı için kilisenin resmi onayını almak için çok uğraştı. Hangi kitapların yayınlanabileceğini kontrol eden Roma'daki sansürcü Galileo'ya sempati duyuyordu ancak sorunlar olacağını biliyordu ve bu nedenle kararını erteledi. Galileo devam etti ve kitabı Floransa'da bastırdı. Roma'daki yüksek din adamları bunu okuduğunda memnun olmadılar ve yaşlı adamı Roma'ya çağırdılar. Birisi, Kopernik sistemini öğretmesine yönelik eski yasağın bir kopyasını ortaya çıkardı ve 1633'te 3 ay süren bir, duruşmadan, sonra Galileo, kitabının bir hata olduğunu ve kendi kibirinin ürünü olduğunu söylemek zorunda kaldı. İmzalı itirafında dünyanın hareket etmediğini ve evrenin merkezi olduğunu söyledi. Galileo'nun mahkum edildikten hemen sonra, ''Epur si mau, ama yine de hareket ediyor'' diye mırıldandığına dair bir efsane vardır. Bunu yüksek sesle söylese de söylemese de kesinlikle öyle düşünüyordu. Çünkü kilise onu dünyanın doğası hakkındaki inançlarını değiştirmeye zorlayamazdı. Kilisenin Galileo'yu hapse atma ve hatta ona işkence etme yetkisi vardı. Ancak jüri onun çok sıra dışı bir adam olduğunu kabul etti ve onun yerine onu ev hapsine aldı. Siena kentindeki ilk ev hapsi, o kadar katı değildi birçok akşam yemeği partisinin hayatı ve ruhuydu bu yüzden kilise, ziyaretçilerinin dikkatli bir şekilde kontrol edildiği Floransa dışındaki evine dönmesi konusunda ısrar etti. Galileo'nun kızlarından biri, bir rahibe, kısa süre sonra öldü ve geçen yıllar yalnızdı. Ancak düşen nesnelerin sorunlarına ve çevremizde her gün gördüğümüz türden hareketler üreten kuvvetlere dönerek çalışmalarına devam etti. Büyük Eseri 2 Yeni Bilim, 1638, modern fiziğin temellerinden biridir. Düşen cisimlerin ivmesine tekrar baktı ve matematiği kullanarak ivmenin Isaac Newton'un daha sonraki ünlü yerçekimi çalışmasını öngörecek şekilde ölçülebileceğini gösterdi. Ayrıca gülleler gibi havaya fırlatılan nesnelerin yolları hakkında yeni bir düşünme yöntemi sunarak onların nereye ineceklerinin nasıl tahmin edilebileceğini gösterdi. Bu çalışmayla birlikte, bir şeyin belirli bir şekilde hareket etmesine etki eden, kuvvet, kavramı fizik çalışmalarında yerini aldı. Eğer, sebepsiz isyankar, ifadesini daha önce duyduysanız, o zaman Galileo bir davası olan bir isyancıydı. Onun uğruna savaştığı şey, dünyanın işleyişini kendi terimleriyle açıklayabilen bir bilgi olarak bilimdi. İsyankar fikirlerinden bazıları daha sonra yanlış oldukları veya olayları tam olarak açıklamadıkları için terk edildi. Ancak bilim her zaman böyle işler ve bilimin hiçbir alanı tüm cevapları içeren kapalı bir kitap değildir. Tüm modern bilim adamlarının yapması gerektiği gibi Galileo da bunu biliyordu. Bölüm 13. Yuvarlak ve Yuvarlak harbi, döngü, ve, dolaşım, kelimelerinin her ikisi de orijinal latince, daire, kelimesine dayanmaktadır. Bir döngüden geçmek veya dolaşmak, sadece hareket etmeye devam etmeniz ve en sonunda başladığınız yere geri dönmeniz anlamına gelir, üstelik en başa döndüğünüzü bile fark etmeden. Doğada çok fazla mükemmel daire yok ama dolaşım çok fazla. Dünya güneşin etrafında döner. Su, yeryüzünden buharlaşıp tekrar yağmur olarak düşerek dolaşır. Birçok kuş, her yıl uzun mesafelere göç eder, daha sonra üremek için aynı bölgeye döner ve yıllık döngülerine yeniden başlar. Aslında doğum, büyüme ve ölümden oluşan tüm doğal süreç ve ardından döngünün yeni nesilde tekrarlanması bir tür dolaşımdır. Vücudumuzda da çok sayıda döngü veya dolaşım vardır. Bunlardan en önemlilerinden biri kalp ve kanı içerir. Hayatımızın her saatinde her damla kan vücudumuzda yaklaşık 50 kez dolaşır. Tabi bu neye göre değişir şunu yapıyoruz. Eğer koşarsak ve kalplerimizin daha hızlı atması gerekiyorsa dolaşım süresi kısalır, uyuduğumuzda kalplerimiz daha yavaş atar ve bir damla kanın kalbe geri dönmesi daha uzun sürer. Bugünlerde tüm bunları okulda öğreniyoruz, ancak her zaman bu kadar net değildi. Kanımızın dolaştığını keşfeden adam William Harvey adında bir İngiliz doktordu. Harvey'in babası bir çiftçiydi ve başarılı bir tüccar oldu. Bu, Harvey'in 6 erkek kardeşinden beşinin de takip ettiği bir meslekti. Ancak William Harvey tıbbı bir kariyer olarak seçti ve 1600 yılında Cambridge Üniversitesi'ndeki tıp eğitimini tamamladıktan sonra, Vesalius'un birkaç yıl önce çalıştığı ve Galileo'nun şu anda astronomi ve fizik üzerine araştırmalar yaptığı Padua Üniversitesi'ne gitti. Harvey'in Padua'daki tıp öğretmenlerinden biri Akuependent Fabrizi Fabrizi'ydi. Fabrizi, Aristoteles'in çok daha önce başlattığı araştırma geleneğini sürdürüyordu ve bu, Harvey ilham kaynağı oldu. Öğretmen ve öğrenci Aristoteles'ten iki önemli ders aldılar. Birincisi, insanlar da dahil olmak üzere canlılarda, vücudumuzdaki organlar, yapmak zorunda oldukları iş nedeniyle sahip oldukları biçime veya yapıya sahiptirler. Örneğin kemiklerimiz ve kaslarımız koşabilmemiz veya bir şeyleri kaldırabilmemiz için bir araya getirilmiştir ve bizde bir sorun olmadığı sürece onların tasarlandıkları şekilde çalıştıklarını bile fark etmeyiz. Aristoteles ayrıca bitki ve hayvanlardaki her şeyin belirli bir amacı veya işlevi olduğuna inanıyordu çünkü yaratıcı işe yaramaz hiçbir parçayı tasarlamazdı. Gözlerimiz görebilmemiz için bu şekilde yapılandırılmıştır. Vücudumuzun diğer kısımları yani midemiz, karaciğerimiz, akciğerlerimiz ve kalbimiz de öyle. Her organın kendine özgü işlevini yerine getirebilmesi için özel bir yapısı vardır. Vücudumuzun çalışma şeklini anlamaya yönelik bu yaklaşıma, yaşayan anatomi, adı verildi ve özellikle bedenlerimizin nasıl çalıştığının, mantığını, anlamada yardımcı oldu. Doktorlar kemiklerin sert olduğunu ve şekillerini koruduklarını açık bir şekilde biliyorlardı çünkü yürürken veya koşarken vücudumuzu desteklemek zorundaydılar. Kaslarımız daha yumuşak ve daha esnektir çünkü kasılmaları ve gevşemeleri hareket etmemize yardımcı olur. Ancak kalbin ve onun kan ve kan damarlarıyla olan ilişkisinin ne olduğu o kadar açık değildi. Aynı mantıkla anlaşılabilir. Belki de kalbin artık bedensel işlevlerimizle ilgili bu düşünce tarzını uyduğunu söylemeliyiz çünkü Harvey bize rehberlik ediyor. İkincisi, Aristoteles, yumurtadaki civcivin zerresindeki yaşamın ilk belirtisi olan minik atan kalbi gözlemledikten sonra, kalp ve kanın hayatımızda oynadığı merkezi rol üzerinde ısrar etti. Aristoteles Harvey'i kalbin yaşamın merkezinde olduğuna ikna etti. Ve kalp ve kan dolaşımı Harvey'in tıp kariyerinin merkezi haline geldi. Harvey'in kendi öğretmeni Fabrizide Harvey için çok önemli olan bir şeyi keşfetti, büyük damarların çoğunda kapakçıklar vardı. Bu kapakçıklar her zaman kanın tek yöne, yani kalbe gitmesini sağlayacak şekilde yerleştirilmiştir. Fabrizi, bunların işlevinin, kanın bacaklarımızda toplanmasını veya beyinden çok büyük bir kuvvetle aşağıya doğru akmasını önlemek olduğunu düşünüyordu. Harvey, Paduadaki eğitimini tamamladıktan sonra İngiltere'ye döndüğünde tüm bu derslerden yararlandı. Harvey'in kariyeri gittikçe güçlendi. Londra'da bir tıp mayenehanesi kurdu, St. Bartholomew Hastanesi'nde işe girdi ve kısa süre sonra cerrahlara anatomi ve fizyoloji üzerine ders vermesi istendi. İngiltere'nin iki kralı birinci, James ve ardından oğlu birinci, Charles'ın doktoru oldu. Birinci, Charles'la ilişkili olmanın bu dönemde, özellikle de Pürin adı verilen bir protestan grubu tarafından kralın tahttan indirilmesinden sonra Harvey'e pek faydası olmadı. Bir keresinde Harvey'in evi saldırıya uğradı ve yakıldı ve bununla birlikte yayınlamayı umduğu kitapların birçok el yazması da vardı. Harvey nefes alma, kaslar ve hayvanların döllenmiş yumurtalardan nasıl oluştuğu gibi pek çok şeyi araştırdığı için bu bilim açısından büyük bir kayıptı. Kral Charles, kendi kraliyet hayvanlarından bazılarının Harvey'in deneylerinde kullanılmasına bile izin vermişti. Harvey her zaman kana hayran kalmıştı. Bunun hayatta olmanın anlamının gerçekten önemli bir parçası olduğunu düşünüyordu. O da birkaç yumurtayı kırdı ve ilk yaşam belirtisinin ritmik bir şekilde atan bir kan lekesi olduğunu gördü. Aynı durum henüz embriyo halindeyken, yumurtada veya anne rahminde gelişmekte olan, incelediği diğer hayvanlar için de geçerliydi. Uzun zamandır kanla ilişkilendirilen kalp de için büyüleyiciydi. Herkes biliyordu kalp atmayı bıraktığında kişi veya hayvanın öldüğü, yani yaşamın başlangıcı için kan gerekliyken, kalp atmayı bıraktığında hayat sona eriyordu. Çoğu zaman kalbimiz biz onu iki kez düşünmeden atıyor. Ancak bazen, örneğin gergin olduğunuzda veya korktuğunuzda veya egzersiz yaparken kalbinizin göğüs duvarınıza çarptığını hissedebilirsiniz. Durdam, durdam, durdam. Harvey kalbin, hareketlerini, yani her kalp atışında gerçekte ne olduğunu anlamak istiyordu. Kalbin her atışında, kalp kasılır, systil olarak bilinen bir süreç, ve sonra rahatlar, diastil. Başta yılanlar ve diğer soğukkanlı hayvanlar, kendi vücut sıcaklıklarını düzenleyemeyenler, olmak üzere pek çok canlı hayvanın kalp atışlarını gözlemlemek için parçalara ayırdı. Kalpleri bizimkinden çok daha yavaş atıyordu, bu yüzden atışını daha kolay görebiliyordu. Kalbin içindeki kapakçıkların her kalp atışında düzenli bir olaylar dizisiyle nasıl açılıp kapandığını gördü. Kasılma sırasında kalbin odacıkları arasındaki kapakçıklar kapanır ve kalbi kan damarlarına bağlayan kapakçıklar açılır. Kalp rahatladığında bunun tersi oldu ve iç kapakçıklar açılırken, Kalp ile kan damarları, akciğer atardamarı ve aort arasında bulunanlar kapandı. Harvey, bu kapakçıkların tıpkı öğretmeni Fabrizzi'nin keşfettiği damar kapakçıkları gibi davrandığını ve işlevlerinin kanın sabit bir yönde akmasını sağladığını fark etti. Harvey başkalarının onun ne düşündüğünü görmesine yardımcı olmak için çeşitli deneyler yaptı. Biri çok basitti. Bir kolun etrafına sıkı bir bandaj, törnike adı verilen, yerleştirdi, eğer çok sıkıysa, kola hiç kan giremezse, el çok solgunlaşırdı, biraz gevşetirse kan içeri girebilir ama kalbe geri dönemezdi ve el çok kızarırdı. Bu, kanın kola belirli bir basınçla girdiğini ve sıkı törnikenin bunu tamamen engellediğini gösterdi. Kayışın gevşetilmesi, kanın atardamarlardan içeri girmesine izin veriyordu. Ancak damarlar yoluyla koldan geri çıkmıyordu. Pek çok kalbe bakıp onlar hakkında derinlemesine düşünen Harvey, anlayışımızda önemli bir sıçrama yaptı. Ne yaparlar? Çok kısa bir süre içinde, tüm vücutta bulunandan daha fazla kanın kalpten geçtiğini buldu. Ve bırakın insan vücudunun bu kanın tamamını içermesi bir yana, her yeni kalp atışına yetecek kadar kan pompalamak bile imkansızdı. Bu nedenle kanın her atışta kalpten çıkması, atardamarlardan geçerek toplar damarlara gitmesi ve yeni bir dolaşım döngüsünü başlatmak için kalbe geri dönmesi gerekir. Kendi adıma kanın bir daire içinde hareket ettiğini düşünmeye başladım. Bu sözleri Latince 1628'de de Motu Cordis, kalbin hareketi üzerine adlı kısa bir kitapta yazdı. Sanki kalbin kasılması ve gevşemesi üzerine bir şeyler yazmaya başlamış ve sonunda bu süreçlerin ne gibi işlevler yerine getirdiğini keşfetmiş gibi görünüyor. Kanın akciğerlere, kalbin sağ odasından ve ayrıca soldan en büyük atardamar olan aortaya pompalandığını buldu. Kan, aorttan dallanarak daha küçük atardamarlara gider ve daha sonra toplardamarlara aktarılır. Burada kapakçıklar kanın doğru yönde akmasını sağlar ve en büyük toplardamar olan kalbin sağ tarafına geri döner. Vena cava, Vesalius gibi Harvey de vücudun yapıları ve işlevleri hakkında sadece başkaları tarafından yazılan kitaplardan değil, kendi araştırmalarından bilgi edinmek istediğinde her zaman ısrar etti. Vesalius'un aksine o çoğunlukla insan cesetleriyle değil, canlı hayvanlarla çalışıyordu. Kalp ve kan hakkındaki 2000 yıllık tıp öğretisine meydan okumaya kalkışmamıştı ama bulgularının tartışmalı olacağını biliyordu çünkü bunlar Galen'in kalp ve kan teorisinin yanlış olduğunu gösteriyordu. Çoğunluğu Galenos'un takipçileri olan ve fikirlerinin çok aşırı olduğunu düşünen bazı kişilerin eleştirilerine karşı fikirlerini savundu. Ancak teorisinde önemli bir boşluk vardı, kanın en küçük atardamarlardan en küçük toplardamarlara giderek kalbe dönüş yolculuğuna nasıl başladığına dair can alıcı soruyu yanıtlayamıyordu. Bulmacanın bu kısmı, Harvey'in öldüğü sıralarda, 1590'lardan bu yana var olan ancak geliştirilmiş olan mikroskop adı verilen yeni bir aleti kullanma konusunda uzman olan İtalyan müritlerinden biri olan Marcelo Malpigi tarafından çözüldü. Malpighinin zamanına göre, akciğerin, böbreklerin ve diğer organların hassas yapılarına daha önce herkesten daha yakından bakmayı başardı ve en küçük arterleri ve toplar damarları birbirine bağlayan minik kanalları, yani kılcal damarları ortaya çıkardı. Harvey'in, çemberi, tamamlanmıştı. Çığır açan çalışmasıyla Harvey, dikkatli deneylerin neler ortaya çıkarabileceğini göstermişti ve fikirleri daha geniş çapta kabul görmeye başladıkça, İnsanlar onu biyoloji ve tıpta deneylerin kurucusu olarak tanıdılar. Bu, başkalarını kendilerini aramaya ve nefes aldığımızda akciğerlerde veya yemeğimizi sindirdiğimizde midede neler olduğu gibi diğer bedensel işlevleri araştırmaya teşvik etti. Ve kendisinden önceki Vesalius ve Galileo gibi insanların bilimsel bilginin artabileceğini ve doğa hakkında bizden bin hatta 50 yıl önce yaşamış aynı derecede zeki insanlardan daha fazla şey bilebileceğimizi anlamalarına yardımcı oldu. Bölüm 14. Bilgi güçtür. Bacon ve Descartes, Kopernik ile Galileo arasındaki yüzyılda bilim dünyayı altüst etmişti. Dünya artık evrenin merkezinde değildi ve anatomi, fizyoloji, kimya ve fizikteki yeni keşifler, insanlara eskilerin her şeyi bilmediğini hatırlattı. Hala keşfedilmeyi bekleyen çok şey vardı. İnsanlar bilimin kendisi hakkında da düşünmeye başladı. Bunu yapmanın en iyi yolu neydi? Yeni keşiflerin doğru olduğundan nasıl emin olabiliriz? Konforumuzu, sağlığımızı ve mutluluğumuzu geliştirmek için bilimi nasıl kullanabiliriz? Özellikle iki kişi bilim hakkında derinlemesine düşünüyordu. Biri İngiliz avukat ve politikacı, diğeri ise Fransız filozof. İngiliz Francis Bacon'du. Babası Nicholas Bacon, mütevazı bir başlangıçtan başlayarak Kraliçe 1. Elizabeth'in güçlü bir yetkilisi haline geldi. Nicholas eğitimin ne kadar önemli olduğunu biliyordu, bu yüzden oğlunu Cambridge Üniversitesi'ne gönderdi. Francis de Elizabeth öldükten sonra Elizabeth'e ve Kral 1. James'e hizmet etti. İngiliz hukuku konusunda uzmandı, birçok önemli davada yer aldı ve Lord Şansölye olduktan sonra zamanının en önemli hukuk figürlerinden biri oldu. Aynı zamanda milletvekili olarak da aktif görevlerde bulundu. Bacon bilime çok meraklıydı. Kimya deneyleri yaparak ve bitkilerden hayvanlara, hava ve manyetizmaya kadar doğadaki her türlü ilginç şeyi gözlemleyerek çok zaman harcadı. Yaptığı tüm keşiflerden daha önemlisi, bilimin neden yapılmaya değer olduğu ve nasıl yapılması gerektiği konusundaki zarif ve ikna edici argümanlarıydı. Bacon insanları bilime değer vermeye çağırdı. Bilgi güçtür, dedi ve o bilgiye ulaşmanın en iyi yolu bilimdir. Bu yüzden Elizabeth ve James laboratuvarlar inşa etmek ve bilim adamlarının çalışmalarını yapabilecekleri yerler sağlamak için kamu parasını kullanmaya teşvik etti. Bilim adamlarının buluşup fikir ve gözlem alışverişinde bulunabilmeleri için topluluklar veya akademiler kurmaları gerektiğini düşünüyordu. Bilimin insanlara doğayı anlama ve anlayarak onu kontrol edebilme araçlarını sunduğunu söyledi. Bacon bilimin ilerlemesinin en iyi yolu hakkında açıkça yazdı. Bilim adamlarının kullandıkları kelimelerin kesin olduğundan ve başkaları tarafından kolayca anlaşıldığından emin olmaları gerekiyordu. Zaten bildiklerini düşündükleri şeyleri kanıtlamaya çalışmak yerine, araştırmalarına açık fikirlilikle yaklaşmaları gerekiyordu. Her şeyden önce deney ve gözlemlerini tekrarlamaları gerekir ki sonuçlarından emin olabilsinler. Bu indüksiyon yöntemidir. Örneğin kimyager, kimyasalları tekrar tekrar sayarak, tartarak veya karıştırarak, olup bitenler hakkında tam anlamıyla emin olabilir. Bilim adamları giderek daha fazla gözlem veya tümevarım topladıkça, ne olacağı konusunda daha emin olacaklar. Bu tümevarımları genellemeler oluşturmak için kullanabilirler, bu da onlara doğanın nasıl çalıştığını belirleyen yasaları gösterecektir. Bacon'un fikirleri birçok nesil boyunca bilim adamlarına ilham vermeye devam etti. Bugün hala bunu yapıyorlar. Fransız Rene Descartes'inkiler de farklı şekillerde aynı şeyi yaptı. Her iki Harvey'in çalışmaları hakkında derinlemesine düşündü. Ve Galileo, Galileo gibi Descartes da dinin doğal dünyanın incelenmesine girmemesi gerektiğine tutkuyla inanan bir katolikti. Harvey gibi Descartes da insan ve hayvan bedenlerini inceledi ve bunların Galen'in öğrettiklerinin çok ötesine geçen şekillerde nasıl çalıştıklarını açıkladı. Aslında Descartes, hem bilimi hem de felsefeyi tamamen yeni temeller üzerine kurmaya Harvey ya da Galileo'dan daha fazla çalıştı. Bugün onu çoğunlukla bir filozof olarak hatırlasak da, Bacon'dan çok daha fazla pratik yapan bir bilim adamıydı. Descartes, Fransa'nın Touraine kentindeki La Haye'de doğdu. Zeki bir çocuktu ve Loire bölgesinde, mükemmel Fransız şaraplarının yapıldığı ünlü La Flaiche okuluna gitti. La Fulhe'de Galileo'nun teleskopuyla yaptığı keşifleri, Kopernik'in güneşi evrenin merkezine yerleştirmesini ve en son matematik bilgilerini öğrendi. Poitiers Üniversitesi'nden hukuk mezunu oldu ve ardından çok şaşırtıcı bir şey yaptı, Protestan ordusuna gönüllü oldu. Savaş, Descartes'in yetişkinlik hayatı boyunca, 30 yıl savaşları, Avrupa'yı kasıp kavurdu ve neredeyse 9 yıl boyunca o da savaşın bir parçasıydı. Descartes aslında hiçbir zaman savaşmadı, ancak pratik matematik ve top güllelerinin nereye düşebileceği konusundaki bilgisi askerlere yardımcı olabilirdi. Bu yıllarda hem protestan hem de katolik ordularına bağlıydı ve her zaman önemli siyasi veya askeri olayların gerçekleştiği yerde görünüyordu. Ne yaptığını ya da bu kadar çok seyahat edecek parayı nasıl bulduğunu bilmiyoruz. Belki de bir casustu. Eğer öyleyse, bu muhtemelen onun her zaman sadık kaldığı Katolikler içindi. Maceralarının başlarında, 10 Kasım 1619'da, sobayla aydınlatılmış sıcak bir odada, yarı uykulu, yarı uyanık, iki sonuca vardı. Birincisi, eğer gerçek bilgiye ulaşacaksa, hepsini kendisinin yapması gerekiyordu. Aristoteles'in ve diğer otoritelerin öğretileri işe yaramazdı. Yeniden başlaması gerekiyordu. İkincisi, yeniden başlamanın tek yolunun her şeyden şüphe etmek olduğu sonucuna vardı. O gecenin ilerleyen saatlerinde bu fikri teşvik ettiğini düşündüğü üç rüya gördü. O zamanlar hiçbir şey yayınlamadı ve her halükarda askeri maceraları daha yeni başlamıştı. Ancak bu belirleyici gün ve gece, onu evreni ve içindeki her şeyi açıklama yoluna da soktu. Başkalarının güvenle bilimsel bilgi edinmesine yardımcı olabilecek kurallar olarak. Her şeyden şüphe etmek, hiçbir şeyi olduğu gibi kabul etmemek ve sonra yavaş yavaş sadece emin olabileceğiniz şeyleri kabul ederek burnunuzu takip etmek anlamına geliyordu. Ama neyden emin olabilirdi? İlk etapta tek bir şey vardı, bu bilimsel ve felsefi projeyi planlıyordu. Belirli bir bilgiye nasıl ulaşacağını düşünüyordu ama daha basit bir şekilde düşünüyordu. Kogito, ergo sum" diye latince yazmıştı, düşünüyorum, öyleyse varım. Bu düşünceleri düşündüğüm için varım. Bu basit ifade Descartes'ın başlangıç noktasıydı. Her şey yolunda ve güzel diyebiliriz, ama sırada ne var? Descartes'a göre bunun doğrudan ve geniş kapsamlı bir sonucu vardı, düşündüğüm için varım ama bir bedenim olmadan da düşünebildiğimi hayal edebiliyorum. Ancak bir bedenim olsaydı ve düşünemeseydim bunu bilemezdim. Bu nedenle bedenim ve düşünen kısmım, zihnim veya ruhum, ayrı ve farklı olmalıdır. Bu, evrenin tamamen farklı iki tür şeyden oluştuğu düşüncesi olan dualizmin temeliydi, madde, örneğin insan bedeni, aynı zamanda sandalyeler, taşlar, gezegenler, kediler ve köpekler, ve ruh, insan ruhu veya ruhu, akıl. Descartes bu nedenle, var olduğumuzu bildiğimiz zihinlerimizin evrende çok özel bir yere sahip olduğu konusunda ısrar etti. Artık Descartes'tan önceki ve çok sonraki insanlar, insanın özel bir hayvan türü olduğunu anlamışlardı. Başka hiçbir hayvanın sahip olmadığı şeyleri yapma yeteneğine sahibiz, okumak ve yazmak, dünyanın karmaşıklıklarını anlamak, jet uçakları ve atom bombaları yapmak. Özellik, Descartes'ın zihinlerimizi ve bedenlerimizi ayırmasının alışılmadık bir parçası değildi. Şaşırtıcı adım, dünyanın geri kalanına, yani maddi kısmına yaptığı şeydi. Zihin ve maddenin dünyanın meydana getirdiği şeyler olduğunu ve maddenin de bilimin konusu olduğunu söyledi. Bu, nasıl çalıştığımızın maddi, düşünmeyen kısımlarının basit fiziksel terimlerle anlaşılabileceği anlamına gelir. Ve bu, hiçbirinin ruhu olmayan tüm bitkilerin ve diğer hayvanların da tamamen kendi işini yapan maddeye indirgenebileceği anlamına gelir. Ağaçlar ve çiçeklerle birlikte balıklar ve filler de az çok karmaşık makinelerden başka bir şey değildir. Descartes'a göre bunlar tamamen anlaşılabilen şeylerdir. Descartes, hareket etmek ve belirli şeyleri yapmak için özel olarak yapılmış, mekanik, gerçekçi figürler olan otomatları biliyordu. Biz onlara robot derdik. Örneğin, 17. yüzyıl şehir saatlerinin birçoğunda küçük mekanik figürler vardı, Çoğunlukla bir adam belirli bir saatte gom çalmak için dışarı çıkıyordu. Descartes'ın zamanında hepsi revaçtaydı ve bazıları hala çalışıyor. İnsanlar, insanları veya hayvanları hareket ettirebilen ve taklit edebilen bu kadar hassas figürler yapabildiklerine göre, belki daha iyi bir tamircinin bir adım daha ileri giderek hareket etmenin yanı sıra yemek yiyebilen, havlayabilen bir köpek yapıp yapamayacağını zaten merak etmişlerdi. Descartes'in bu oyuncakları yapmak gibi bir arzusu yoktu ama onun düşüncesine göre bitkiler ve hayvanlar, gerçek duyguları olmayan ve yalnızca etraflarında olup bitenlere tepki verme kapasitesi olan son derece karmaşık otomatlardı. Bu makineler, bilim adamlarının mekanik ve kimyasal prensipleri açısından anlayabileceği maddelerdi. Descartes, William Harvey'in kalbin, mekanik, eylemleri ve kan dolaşımı hakkındaki çalışmasını okudu ve bunun kendi sistemi için kanıt sağladığına inanıyordu. Kan kalbe ulaştığında neler olup bittiğine ve neden dolaşıma girdiğine ilişkin kendi açıklaması unutulmuştur. Descartes, bu tür fikirlerin sağlık ve hastalık hakkında birçok şeyi açıklayabileceğine ve sonuçta insanlara nasıl kan dolaştığına dair bilgi sunabileceğine dair büyük umutlar besliyordu. Sonsuza kadar olmasa da en azından çok uzun bir süre yaşa. Evrenin madde ve zihin olmak üzere iki ayrı türden oluştuğunu tatmin edici bir şekilde gösterdikten sonra Descartes, insan zihni ile onun bedeninin gerçekte nasıl bağlantılı olduğunu merak etti. Maddenin bir maddesi varsa ve yer kaplıyorsa, zihin ise bunun tam tersi ise, hiçbir yerde bulunmuyorsa ve hiçbir maddi temeli yoksa, bunların nasıl bağlantılı olabileceğini kendi kendine sordu. Düşünme güçlerimizi beyinle ilişkilendirmek Hipokrat'ın zamanından beri yaygındı. Kafaya alınan bir darbe kişiyi bayıltabilirdi ve birçok tıp adamı beyindeki yaralanmaların ve hastalıkların zihinsel işlevlerimizde değişikliklere yol açtığını gözlemlemişti. Descartes bir ara insan ruhunun beynimizin ortasındaki bir bezde yer aldığını düşünüyormuş ama mantığına göre bunu biliyordu. Yarattığı sistemde madde ve akıl hiçbir zaman fiziksel olarak etkileşime giremiyordu. İnsanlar daha sonra bu insan modelini, makinedeki hayalet olarak adlandırdı, bu, makine benzeri bedenlerimizin bir şekilde hayalet benzeri bir zihin veya ruh tarafından yönlendirildiği anlamına geliyordu. O zaman sorun, kaç köpeğin, şempanzenin, atın ve diğer hayvanların kendi, hayaletleri, olmadan zihinsel kapasitelerimizin çoğunu paylaştığını açıklamaktı. Köpekler ve kediler korku veya öfke gösterebilirler ve köpekler en azından sahiplerine olan sevgilerini ifade edebilmektedir. Kediler başlı başına bir kanundur. Descartes'ın meraklı zihni başka birçok şeyi de karıştırıyordu, Le Monde, Dünya, adlı bir kitap yazan biri için bu şaşırtıcı değildi. Kopernik'in Dünya ile Güneş arasındaki ilişki hakkındaki fikirlerini kabul etti, ancak kilise yetkililerini gücendirmemek için Galileo'nun fikirlerini sunarken olduğundan daha dikkatli davrandı. Ayrıca hareket, düşen nesneler ve Galileo'yu cezbeden diğer sorunlar hakkında da yazdı. Ne yazık ki, zamanında bazı takipçileri olmasına rağmen, Descartes'ın evrenin nasıl çalıştığına dair fikirleri Galileo ve Isaac Newton gibi devlerin fikirleriyle rekabet edemiyordu ve bugün Descartes'ın fiziğini çok az kişi hatırlıyor. Fizik dersinde zeki adamlara karşı kaybederse, bilseniz de bilmeseniz de, cebir ve geometrideki problemleri çözdüğünüz her seferde Descartes'ın ayak izlerini takip edersiniz. Descartes'ın cebir problemlerinde bilineni temsil etmek için A, B, Y ve bilinmeyeni temsil etmek için X, y, Z'yi kullanmak gibi parlak bir fikri vardı. Yani sizden x eşittir a artı b 2 gibi bir denklemi çözmeniz istendiğinde Descartes'ın başlattığı uygulamaya devam ediyorsunuz. Ve bir şeyi yatay ve dikey eksenli bir grafik üzerine çizdiğinizde, onun buluşunu da kullanmış oluyorsunuz. Descartes, bu konulardaki Dünya kitabıyla birlikte yayınlanan kitabında çeşitli cebirsel ve geometrik problemleri bizzat çözdü. Descartes, beden ve zihni, maddi ve zihinsel dünyaları bu kadar keskin bir şekilde ayırarak maddi dünyanın bilim için ne kadar önemli olduğunu vurguladı. Astronomi, fizik ve kimya maddeyle ilgilenir. Biyoloji de öyle ve hayvan makine fikri biraz abartılı görünse de biyologlar ve doktorlar hala bitki ve hayvanların nasıl işlediğini, kullandıkları materyaller açısından anlamaya çalışıyorlar. Parçalar Tıbbın insanlara nasıl daha uzun süre yaşayacaklarını hızlı bir şekilde göstereceği fikrinin zamanından biraz önce gelmesi Descartes için tam bir talihsizlikti. İsveç kraliçesine felsefesini ve dünya hakkındaki bilgisini öğretmek için İsveç'e gitme davetini kabul edene kadar kendisi de oldukça sağlıklıydı. Erken kalktı ve derslerin sabah çok erken verilmesi konusunda ısrar etti. Descartes soğuktan nefret ediyordu. İsveç'teki ilk kışında bile hayatta kalamadı. Bir tür enfeksiyona yakalanarak 1650 yılının Şubat ayında, 54. yaş gününden 7 hafta önce öldü. En az 100 yıl yaşayacağına inanan biri için üzücü bir sondu bu. Bacon ve Descartes'ın bilime dair yüce idealleri vardı. Bilimin nasıl ilerleyebileceği konusunda fikir ayrılıkları vardı ama ilerlemesi gerektiği konusunda tutkuluydular. Bacon'un vizyonu, bilimin ortak, devlet tarafından finanse edilen bir girişim olduğu yönündeydi. Descartes işleri kendi başına halletmekten daha memnundu. Her ikisi de başkalarının fikirlerini üstlenmesini ve geliştirmesini istiyordu. Her iki adam da bilimin sıradan yaşamın tek düzeliğinden üstün, özel bir faaliyet olduğuna inanıyordu. Bilim, bilgi stokumuza ve doğayı anlama yeteneğimize katkıda bulunduğu için bu şekilde seçilmeyi hak ediyordu. Böyle bir anlayış yaşamlarımızı ve kamu yararını iyileştirebilir. Bölüm 15. Yeni Kimya. Kimya setiniz varsa turnusol kağıdını zaten biliyor olabilirsiniz. Bu küçük özel kağıt şeritleri size bir çözeltinin asit mi yoksa alkali mi olduğunu söyleyebilir. Biraz sirkeyi suya karıştırıp asitli hale getirirseniz, mavi kağıda batırırsanız kırmızıya döner. Çamaşır suyuyla alkali, denerseniz kırmızı kağıt maviye dönecektir. Bir dahaki sefere bir turnu soy kağıdı kullandığınızda Robert Boyle'u düşünün. Çünkü o testi 300 yıldan fazla bir süre önce yaratmıştı. Boyle, İrlanda'da büyük bir aristokrat ailede doğdu. O en küçük oğlu ve asla para konusunda endişelenmesine gerek yoktu. Pek çok zengin insanın aksine Boyle, serveti konusunda her zaman cömert davrandı ve büyük bir kısmını hayır kurumlarına bağışladı. İncil'in Amerikan kızılderili diline çevrilmesi için para ödedi, din ve bilim onun hayatında eşit derecede büyük rol oynadı. Seçkin bir İngiliz okulu olan Etten'da birkaç yıl geçirdi ve ardından bir dizi özel öğretmenle birlikte Avrupa'ya gitti. Boy iç savaşın şiddetlendiği İngiltere'ye döndü, ailesinden bazıları Kral 1. Charles'ın yanında, bazıları da kralı devirip bir cumhuriyet kurmaya çalışan parlamenterlerin yanında yer aldı. Kız kardeşi onu parlamenterlere katılmaya ikna etti ve onun aracılığıyla Samuel Hartlib adında coşkulu bir sosyal, politik ve bilimsel reformcuyla tanıştı. Francis Bacon gibi Hartlib de bilimin insan yaşamını iyileştirme gücüne sahip olduğuna inanıyordu ve genç boylu tarım ve tıp okumanın bu tür gelişmelere yol açabileceğine ikna etti. Bol tıpla başladı ve çeşitli hastalıkların tedavilerini araştırdı, bu arada kimyaya ömür boyu sürecek bir ilgi duydu. Bazı dindar insanlar kendilerini veya çocuklarını yeni fikirlerle tanıştırmaktan korkuyor çünkü bu fikirlerin inançlarına zarar verebileceğini düşünüyorlar. Robert Boyle bu insanlardan biri değildi, dini inancı o kadar sağlamdı ki geniş bilimsel ilgi alanlarıyla ilgili ne varsa okuyordu. Descartes ve Galileo, Boyle'un ilk günlerinde tartışmalı kişilerdi. Ama o her ikisini de dikkatle inceledi Galileo'nun yıldızlı habercisini 1642'de, Galileo'nun öldüğü yıl ve yerde, Floransa'da okudu ve onların içgörülerini kendi çalışmalarında kullandı. Boyle aynı zamanda eski zamanların atomistleriyle de ilgileniyordu, ancak onların evrenin, atomlar ve boşluktan başka bir şey olmadığı yönündeki inançlarına tamamen ikna olmamıştı. Bununla birlikte, evrende parçacıklar olarak adlandırdığı bazı temel madde birimlerinin bulunduğunu biliyordu, ancak çalışmalarını antik Yunan atomizminin tanrısız, ateist, çağrışımları olmadan da sürdürebiliyordu. Boğ, Aristoteles'in dört elemente, hava, toprak, ateş ve su, ilişkin teorisinden de aynı derecede memnun değildi ve bunun doğru olmadığını deneylerle gösterdi. Bir parça taze odunu yaktı ve ondan çıkan dumanın hava olmadığını gösterdi. Yanan odunun ucundan sızan sıvı da sıradan su değildi. Alev, yanan şeye bağlı olarak farklılık gösteriyordu, dolayısıyla bu saf ateş değildi ve geriye kalan külde toprak değildi. Bu basit deneylerin sonuçlarını dikkatle analiz eden Boyl, ahşap gibi sıradan bir şeyin hava, toprak, ateş ve sudan oluşmadığını göstermeye yetecek kadar şey yaptı. Ayrıca altın gibi bazı maddelerin de ayrıştırılamayacağını belirtti. Daha da bozuldu. Altın ısıtıldığında eriyip akıyordu ama odunun yandığında olduğu gibi değişmedi, altın soğuduğunda orijinal formuna geri döndü. Bol, ahşap masa ve sandalyeler, yünlü elbiseler ve şapkalar gibi günlük yaşamımızda etrafımızı saran şeylerin çeşitli bileşenlerden oluştuğunu ancak bunların dört Yunan unsuruna ya da elementlere indirgenemeyeceğini fark etti. Parasılsus'un üç unsuru, bazıları Boyl'un kimyasal elementin modern tanımını bulduğuna inanıyor. Elementleri başka cisimlerden ya da birbirlerinden oluşmayan şeyler olarak tanımladığında buna kesinlikle yaklaşmıştı. Ancak bunu daha ileri götürmedi ve kendi kimyasal deneylerinde de kullanmadı. Bunun yerine Boyl'un maddenin bir birimi olarak, parçacık kavramı deneysel amaçlarına çok iyi uyuyordu. Boyle yorulmak bilmez bir deneyciydi özel laboratuvarında tek başına ya da arkadaşlarıyla birlikte saatler geçiriyor ve deneylerini kitaplarda çok detaylı bir şekilde yazıyordu. Boylu bilim tarihinde bu kadar özel kılanda da kısmen bu detaya gösterilen özendir. O ve arkadaşları bilimin açık ve halka açık olmasını ve kazandıkları bilgilerin başkalarının da kullanabilmesini istiyordu. Artık parasılsusun yaptığı gibi doğanın derin bir sırrını keşfettiğini iddia etmek yeterli değildi. Bir bilim adamının bu derin sırrı başkalarına şahsen ya da yazılı açıklamalarla gösterebilmesi gerekiyordu. Açıklık konusundaki bu ısrar, Boyle'un içinde bulunduğu bilimsel çevrelerin yol gösterici kurallarından biriydi. Bunlardan ilki, 1650'lerde yaşadığı Oxford'daki gayri resmi bir gruptu, grubun çoğu Londra'ya taşındığında, 1662'de hala dünyanın önde gelen bilimsel topluluklarından biri olan Royal Society of London'ı kurmak için başkalarıyla birleştiler. Francis Bacon'un yarım yüzyıl önce talep ettiği bir şeyi yaptıklarını biliyorlardı. Boy, bilgiyi artırmaya adanmış bu kulüpte öncü bir ışıktı. En başından beri, Kraliyet Cemiyeti üyelerine verilen adla üyeler, ortaya çıkardıkları ve toplantılarında tartıştıkları yeni bilgilerin yararlı olması konusunda istekliydiler. Boylun en sevdiği işbirlikçilerinden biri de kendisinden birkaç yaş küçük olan başka bir Robert'tı, Robert Hook. Hook, Boyl'dan bile daha zekiydi ama Boyl'un aksine o fakir bir aileden geliyordu. Aile, hayatta her zaman yolunu zekasıyla kazanmak zorundaydı. Hooke, Royal Society tarafından her toplantıda deneyler yapmak üzere görevlendirildi. Her türlü bilimsel ekipmanı icat etme ve kullanma konusunda çok yetenekli hale geldi. Hooke birçok deney tasarladı, örneğin ses hızını ölçmek veya bir köpekten diğerine kan nakledildiğinde ne olduğunu incelemek için. Bazı durumlarda yeni kan verilen köpek daha enerjik görünüyordu ve adamlar insanlarla deneyler yapmaya teşvik ediliyordu. Bir kuzunun kanını bir insana naklettiler ama işe yaramadı, Paris'te de kan nakli yapılan bir kişi öldüğü için bu deneylerden vazgeçildi. Hook'un Royal Society'nin haftalık toplantılarındaki görevi, üyeleri eğlendirmek ve canlandırmak için iki veya üç daha az ölümcül deney hazırlamaktı. Hook, mikroskobu iyi bir şekilde kullanan ilk bilim adamlarından biriydi. Bilgili, kelimenin tam anlamıyla, bilen, anlamına gelir ve bu terim genellikle artık bilim adamı dediğimiz kişileri tanımlamak için kullanılırdı. Çıplak gözle görülemeyen şeylerin yeni bir dünyasını ortaya çıkarmak ve bitkilerdeki yapıları ortaya çıkarmak için mikroskobunu kullandı. Kullanılmadan asla görülemeyecek hayvanlar ve diğer nesneler. Arkadaşlar toplantılarında mikroskoptan bakmayı seviyorlardı ve Hook'un gösterilerine ek olarak, bir başka ünlü ilk mikroskopist olan Anthony van Leeuwenhoek adlı Hollandalı'dan da birçok iletişim alıyorlardı. Leeuwenhoek kumaş tüccarı olarak çalışıyordu ama boş zamanlarında nesneleri 200 kattan fazla büyütebilen çok küçük mercekleri taşlayıp cilalıyordu. Her gözlem için yeni bir mercek yapmak zorundaydı ve uzun yaşamı boyunca yüzlerce mercek üretti. Her merceği, arkasında incelemek istediği küçük nesnenin bulunduğu metal bir tutucuya yerleştirirdi. Havuz suyunda minik organizmalar, dişlerinin sürtünmesinde bakteriler ve daha birçok harika şey buldu. Hooke da mikroskobunun gözlemciyi doğaya yaklaştırabileceğine inanıyordu ve 1665'te, Londra vebasının yaşandığı yıl, yayınlanan "Micrographia" adlı kitabındaki resimler sansasyon yarattı. Bu resimlerin çoğu bize tuhaf geliyor. Çünkü sinek veya bit gibi çok büyük böcekleri büyütülmüş olarak gösteriyorlar ve bu resimler oldukça meşhur oldu. Ancak aynı zamanda kitabını gözlemlerle ve bilgilerle doldurdu. Mikroskobuyla görebildiği diğer şeylerin yapıları ve işlevleri hakkında spekülasyonlar yaptı. Şarap şişelerini kapatmak için kullanılan malzeme olan mantar ağacından alınan ince bir mantar bölümünün resmini gösterdi. Orada gördüğü küçük kutulu yapılara, hücreler, adını verdi. Onlar aslında şu anda hücre dediğimiz şey değildi, ama ismi kalıcıydı. Hem Boyle hem de Hook'un, favori bir mekanik cihazı vardı, hava pompasının kendilerine ait versiyonu. Hook ve Boyle'un hava pompası, bisiklet lastiklerine veya futbol toplarına hava vermek için kullandığımız pompalarla aynı şekilde çalışıyordu. Üst kısmında açılabilen sıkı bir bağlantı parçası olan büyük bir merkezi boşluk ve alt kısmında gazların içeri çekilip dışarı çıkabileceği bir valfın bulunduğu başka bir açıklık vardı. Çok heyecan verici görünmeyebilir, ancak o dönemde bilimin en büyük bulmacalarından birinin çözülmesine yardımcı oldu, bir boşluğun, yani içinde hava bile bulunmayan tamamen boş bir alanın mümkün olup olmadığı. Descartes boşlukların imkansız olduğu konusunda ısrar etmişti, doğa boşluktan nefret eder bu fikri ifade eden yaygın ifadeydi. Fakat eğer Boyle'un öne sürdüğü gibi, madde sonuçta farklı biçimlerdeki ayrı taneciklerden oluşuyorsa, aralarında bir miktar boşluk olması gerekirdi. Boyle su gibi bir şeyin buharlaşıp gaza dönüşecek şekilde ısıtılması durumunda aynı taneciklerin hala orada olacağını söyledi. Ancak gaz, sıvının kapladığından daha fazla yer kaplıyor. Sıvıları gaza dönüştüren birçok deneyden sonra, hava pompasında bulunan tüm gazların hemen hemen aynı şekilde davrandığını gördü. Boyle ve Hooke, hala Boyle yasası olarak bilinen bir sonuca vardılar. Sabit bir sıcaklıkta, herhangi bir gazın kapladığı hacmin, altındaki basınçla özel bir matematiksel ilişkisi vardır. Hacminin etrafındaki basınçtan doğrudan etkilendiğini söylüyoruz. Yani kapladığı alanı azaltarak basıncı arttırırsanız gaz mevcut alana sıkışır. Sıcaklığı arttırırsanız gaz genleşir ve yeni bir basınç devreye girer. Ancak bu aynı temel prensiptir. Gelecekte Boyle yasası buhar makinesinin geliştirilmesine yardımcı olacaktır. O yüzden oraya vardığımızda onu hatırlayın. Boyle ve Huk, soluduğumuz, hava, da dahil olmak üzere birçok gazın özelliklerini incelemek için hava pompasını kullandılar. Unutmayın, hava kadimlerin elementlerinden biriydi. Ama giderek bizi çevreleyen ve hayatta tutan havanın basit bir madde olmadığı, 17. yüzyılda pek çok insan için açıktı. Nefes aldığımızda havayı ciğerlerimize çektiğimiz için bunun nefes almayla ilgili olduğu açıktır. Peki başka ne yaptı? Boyl ve Huk hem bireysel hem de birlikte, bir parça odun veya kömür yandığında ne olacağıyla çok ilgileniyorlardı. Ayrıca kanın akciğerlere girmeden önce neden koyu kırmızı, çıkarken ise parlak kırmızı olduğunu da merak ettiler. Huck bu iki soruyu birbirine bağladı ve akciğerlerde olup bitenlerin özel bir tür yanma olduğunu, havanın hem nefes almayı hem de yanmayı birbirine bağlayan madde olduğunu öne sürdü. Huck bu konuyu hemen hemen burada bıraktı. Ancak havanın hem bileşimi hem de doğası ile solunum, nefes alma ve yanma sırasında neler olduğu ile ilgili sorunlar, Boyle ve Huk'tan sonra bir asırdan fazla bir süre boyunca bilim adamlarının ilgisini çekmeye devam etti. İnsanlar deneylerini tekrarladılar ve geliştirdiler. Robert Huk'un düşünmediği bilim alanı hemen hemen yoktu. Bir dizi yayla çalışan bir saat icat etti zamanın işleyişinde büyük bir ilerleme, fosillerin kökenini merak etti ve ışığın doğasını araştırdı. Ayrıca daha önce karşılaştığımız bir sorun hakkında da harika şeyler söyledi ve bir sonraki bölümde daha ayrıntılı olarak ele alacağız, hareket ve kuvvet fiziği. Hooke, Isaac Newton'la aynı zamanda bu konuları araştırıyordu. Göreceğimiz gibi, herkesin Sir Isai duymasının, ancak çok az kişinin Bay Bayhuk'u bilmesinin nedenlerinden biri de Newton'un kendisidir. Bölüm 16. Ne Ayak? Newton, Isaac Newton kadar zeki biriyle tanışıp tanışmadığınızı hiç sanmıyorum, ben de tanımadım. Onun kadar tatsız insanlarla tanışmış olabilirsiniz. Çoğu insandan hoşlanmıyordu, öfke nöbetleri geçiriyordu ve neredeyse herkesin onu ele geçirmek istediğini düşünüyordu. Gizliydi, kibirliydi ve yemek yemeyi unuturdu. Pek çok nahoş özelliği vardı ama zekiydi ve ne düşündüğünü ve yazdığını anlamak oldukça zor olsa da, bugün hatırladığımız bu zekadır. Isaac Newton başına ne gelirse gelsin huysuz biri olabilirdi ama çocukluğu oldukça berbattı. Babası o doğmadan ölmüş, yaşamasını beklemeyen annesi ise yeniden evlenip başka bir aile sahibi olduktan sonra onu ailesinin yanına bırakmıştı. Üvey babasından nefret ediyordu. Büyük babasından nefret ediyordu ve ne annesine ne de büyük annesine pek düşkün değildi. Aslında küçük yaşlardan itibaren insanlardan hoşlanmamaya başladı. Çocukken de yaşlı bir adamken de yalnız kalmayı tercih etti. Ancak çok zeki olduğu açıktı ve yaşadığı yerin yakınında, Lincoln Lincolnshire'da bulunan Grantham'daki ilkokula gönderildi. İyi derecede latince öğrendi, hem İngilizce hem de latince aynı kolaylıkla yazabiliyordu, ancak okulda zamanının çoğunu saat ve diğer mekanik aletlerin modellerini yaparak ve güneş saatleri yaparak geçirdi. 1661'de Cambridge'deki Trinity College'a gittiğinde de kendi işini yaptı. Aristoteles ve Platon gibi eski ustaları okuması gerekiyordu. Bunları biraz okudu, titiz bir not tutucuydu, bu yüzden ne okuduğunu biliyoruz. Ama en sevdiği kişiler modernlerdi, Descartes, Boyle ve yeni bilimin diğer temsilcileri. Okumak sorun değildi ama her şeyi kendisi çözmek istiyordu. Bunu yapmak için birçok yeni deney tasarladı. Ancak en büyük dehası matematikte ve evreni daha iyi anlamak için matematikten nasıl yararlanılabileceğindeydi. Newton fikirlerinin çoğunu inanılmaz derecede verimli geçen birkaç yılda geliştirdi. Einstein dışında hiçbir bilim adamı bu kadar kısa sürede bu kadar çok şey yapmamıştı. Newton'un en muhteşem yılları 1665 ve 1666, YDI. Bu sürenin bir kısmını Lincolnshire'ın Woolsthorpe kentindeki annesinin evinde geçirdi. Çünkü o zamanlar İngiltere'yi kasıp kavuran veba salgını, Cambridge Üniversitesi'nin kapılarını kapatmasına ve öğrencilerini evlerine göndermesine neden olmuştu. Bu sırada Newton, annesinin bahçesindeki olgun elmaların ağaçlardan düştüğünü gördü. Muhtemelen hikayelerdeki kadar dramatik değildi ama ona hala açıklanması gereken bir sorunu hatırlatıyordu, neden her şey yerle bir oluyor? Bu dönemde pek çok bilimsel konuyla meşgul oldu. Mesela matematiği ele alalım, Galileo, Descartes ve diğer birçok doğa filozofu, yani bilim adamları, matematiğin bir konu olarak geliştirilmesinde ve daha da önemlisi, gözlem ve deneylerinin sonuçlarını anlamak için onu kullanmada büyük ilerlemeler kaydetmişlerdi. Newton çok daha iyi bir matematikçiydi ve bunu biliminde kullanmakta çok başarılıydı. Hareket ve yerçekimi gibi şeyleri matematiksel olarak tanımlamak için cebir ve geometri yeterli değildir. Çok küçük zaman ve hareket birimlerini dikkate alabilmelisiniz, aslında sonsuz küçük bir miktar. İncelerken silahtan atılan bir kurşunun, ağaçtan düşen bir elmanın, güneşin etrafında dönen bir gezegenin akla gelebilecek en küçük anda kat ettiği mesafeye odaklanmalısınız. Newton'dan önceki birçok doğa filozofu sorunu görmüş ve çeşitli çözümler düşünmüştü. Ancak henüz 20'li yaşlarında olan Newton bu işi yapabilmek için kendi matematiksel araçlarını geliştirdi. Buna, değişen bir şey anlamına gelen, akış, sözcüğünden yola çıkarak, akış, yöntemi adını verdi. Newton'un akışları, bugün kalkülüs olarak adlandırılan matematik dalında hala yaptığımız türden hesaplamaları yaptı. Ekim 1666'da, sırf kendini tatmin etmek için yazdığı bir makaleyi bitirdiğinde, Avrupa'nın en önde gelen matematikçisiydi ama bunu Newton'dan başka kimse bilmiyordu. Matematiksel keşiflerini hemen yayınlamadı, bunun yerine bunları kullandı ve ancak sonunda yöntemlerini ve sonuçlarını tanıdıklarıyla paylaştı. Newton matematiğin yanı sıra ışığı da araştırmaya başladı. Eski çağlardan beri güneş ışığının beyaz, saf ve homojen, yani aynı şeyden oluşan, olduğu sanılıyordu. Renklerin esasen saf olan bu ışının modifikasyonlarından kaynaklandığı düşünülüyordu. Newton, Descartes'ın ışık konusundaki çalışmalarını inceledi ve bazı deneylerini tekrarladı. Mercekleri ve ardından ışığı kırabilecek prizma adı verilen cam bir nesneyi kullandı. Karanlık odasına bir prizmadan geçen küçük bir ışık huzmesinin girmesine ve ardından 22 fit, neredeyse 7 metre uzaktaki duvara girmesine izin vermesi meşhurdur. Eğer ışık, Descartes ve diğerlerinin düşündüğü gibi homojen olsaydı, duvardaki çıkıntının, içinden geçtiği delikle aynı şekilde, beyaz bir daire olması gerekirdi. Bunun yerine ışık geniş, çok renkli bir şerit halinde göründü. Newton tam olarak bir gökkuşağı yaratmamıştı ama onların nasıl oluştuğunu açıklama yolundaydı. Bu veba yıllarında Newton, mekanik, yani hareket halindeki cisimleri yöneten yasalar üzerine yaptığı çalışmalarda da ilerleme kaydetti. Galileo, Kepler, Descartes ve diğerlerinin, bir gülle ateşlendiğinde veya dünya güneşin etrafında döndüğünde ne olacağını açıklamak ve matematiksel olarak yazmak için nasıl fikirler geliştirdiklerini gördük. Robert Hooke da bununla ilgilenmişti. Newton bu adamların yazılarını okudu ama daha da ileri gitti. Bir keresinde Huka şöyle yazmıştı, eğer daha ileriyi gördüysem, bu onun omuzlarında durarak olmuştur. Devler, ebeveyninin omuzlarına bindiğini hatırlıyor musun? Aniden iki ya da üç kat daha uzun olmak, kendi başınıza göremediğiniz her türlü şeyi ortaya çıkarır. Newton'un varmaya çalıştığı şey de buydu. Onun harika görüntüsü, her bilim insanının ve her nesil bilim insanının, daha önce gelenlerin içgörülerinden nasıl yararlanabileceğini anlatıyor. Bu bilimin özüdür. Ama Newton'un kendisi de bir devdi ve bunu biliyordu. Sorunlar, Newton'un başkalarının bunu fark ettiğini düşünmemesiyle ortaya çıktı. Newton'un Robert Hooke'la sorunları, Newton'un ilk makalesini Kraliyet Cemiyeti'ne sunmasıyla başladı. Dernek, iyi bilimsel dergilerin bugün hala yaptığını yaptı, yorum yapması için başka bir uzmana gönderdiler. Biz buna, akran değerlendirmesi, diyoruz ve süreç, bilim adamlarının gurur duyduğu açıklığın bir parçasıdır. Kraliyet Cemiyeti, ışığı araştırdığı için makaleyi okuması için Huck'u seçti. Newton, Hook'un yorumlarını hiç beğenmedi ve hatta Kraliyet Cemiyeti üyeliğinden istifa etmek istedi. Dernek onun istifa mektubunu sessizce görmezden geldi. 1660'lardaki inanılmaz yaratıcı enerji patlamasının ardından Newton, Dikkatini simya ve teoloji dahil diğer konulara çevirdi. Her zaman olduğu gibi, Newton'un düşüncesinin bu yönünü anlamak isteyen insanlar tarafından hala okunmakta olan okumaları ve deneyleri hakkında dikkatli notlar tuttu. O dönemde bu düşüncelerini ve araştırmalarını, özellikle de İngiltere Kilisesi'nin öğretilerinden farklı olan dini görüşlerini oldukça gizli tuttu. Cambridge Üniversitesi, öğrencilerinin kilisenin inançlarını kabul etmelerini şart koşuyordu. Neyse ki Newton ve bilim adına, üniversitede güçlü destekçileri vardı. Bu yüzden Trinity Kalıç üyesi olmayı başardı ve hatta daha sonra kilisenin tüm öğretilerine inandığına dair yemin etmesine gerek kalmadan Lucasian Matematik Profesörü seçildi. Bu profesörlüğü 20 yılı aşkın bir süre sürdürdü. Maalesef berbat bir öğretmendi ve öğrencileri onun neden bahsettiğini anlayamadılar. Bazen geldiğinde ders verecek kimse olmuyordu. Gizlice peşinde olduğu simya ve teolojiden değil, her zaman ışık ve hareket gibi saygın konulardan bahsederdi. Belki de öğrencileri için bunlar daha heyecan verici olurdu. 1680'lerin ortalarına gelindiğinde Newton'un matematik, fizik ve astronomi alanındaki araştırmaları bilinmeye başlandı. Pek çok makale yazmış ve birkaçını yayınlamıştı, ancak bilimsel çalışmalarının yalnızca kendisi veya ölümünden sonra gelenler için olduğunu sık sık dile getiriyordu. 1684 yılında gökbilimci Edmund Halley Cambridge'de Newton'u ziyaret etti. Adını Edmund Halley'den alan Halley kuyruklu yıldızına dikkat edin, 2061'de dünyadan görülebilecek. Hali ve Huk, bir nesnenin diğerinin etrafında, örneğin dünyanın etrafında dönmesi gibi, etrafında dönen bir nesnenin izlediği yolun şeklini tartışıyorlardı. Güneş veya dünyanın etrafındaki ay. Şimdi, ters kare kanunu, dediğimiz şeye göre hareket ederek yerçekiminin nesnenin yolunu etkileyip etkilemeyeceğini merak ettiler. Yerçekimi bu yasanın birkaç örneğinden yalnızca biridir. Bu, yer çekimi kuvvetinin iki cisim arasındaki mesafenin karesi kadar azalması ve tabii ki birbirine yaklaştıkça aynı oranda artması anlamına gelir. Çekim karşılıklı olacaktır ancak iki nesnenin kütlesi de önemlidir. Eğer nesnelerden biri diyelim ki dünya çok büyükse ve diğeri diyelim ki bir elma çok küçükse, çekimin neredeyse tamamını dünya yapacaktır. 12. Bölüm, Galileo'nun düşen cisimler üzerindeki çalışmasında, Kare, fonksiyonunu nasıl kullandığını açıkladı. Bunu daha sonraki bölümlerde de göreceğiz. Çünkü doğa olayların, ister zamanın, ister ivmenin, isterse çekimin karesinin bir fonksiyonu olarak gerçekleşmesinden hoşlanıyor gibi görünüyor. Karelerle çalışırken, örneğin 3 çarpı 3 eşittir 9 veya 32, doğanın gülümsüyor olabileceğini unutmayın. Halley'in ziyareti Newton'un teolojisini ve simyasını bir kenara bırakmasına neden oldu. Çalışmaya başladı ve okunması kolay olmasa da bilim tarihinin en önemli kitaplarından biri olan en büyük kitabını üretti. Bugün Principia olarak biliniyor ama tam latince başlığı, Newton bunu latince yazmıştı, Filosofia naturalis Principia matematikadır, doğa felsefesinin matematiksel ilkeleri, doğal felsefenin bilimin eski adı olduğunu hatırlayın. Newton'un kitabı, yeni matematiğin nasıl uygulanabileceğinin tüm ayrıntılarını veriyordu ve fiziksel doğanın birçok yönünü uzun uzun açıklamalardan ziyade sayılarla açıklıyordu. Newton'un yaşadığı dönemde bunu yalnızca birkaç kişi kolayca anlayabildi, ancak mesajı çok daha geniş çapta takdir edildi. Evreni görmenin ve tanımlamanın yeni bir yoluydu. Newton'un dünyaya ve göklere ilişkin görüşünün birçok yönü, prinsip ya da yazdığı üç ünlü hareket yasasında yer alıyordu. İlk yasası, üzerine başka bir şey, bir kuvvet, etki etmedikçe her cismin ya hareketsiz kalacağını ya da düz bir çizgide hareket edeceğini belirtiyordu. Dağın yamacındaki bir kaya, bir şey, rüzgar, yağmur ya da bir insan, onu hareket ettirmedikçe sonsuza kadar orada kalacaktır, ve herhangi bir müdahale, sürtünme, olmadan sonsuza kadar düz bir çizgide hareket edecekti. İkinci yasası, eğer bir şey zaten hareket ediyorsa, kuvvetin yönünü değiştirebileceğini belirtiyordu. Değişimin ne kadar büyük olacağı kuvvetin gücüne bağlıdır ve yön değişikliği yeni kuvvet yönünde düz bir çizgi boyunca gerçekleşir. Yani düşen bir balonu yandan vurursanız yana doğru hareket edecektir, yukarıdan vurursanız daha hızlı aşağı iner. Üçüncü hareket yasası, herhangi bir eylem için her zaman eşit ve zıt bir tepkinin olduğu sonucuna vardı. Bu iki cismin birbirine daima eşit fakat zıt yönlerde etki ettiği anlamına gelir. Bir balonu vurduğunuzda elinizden uzaklaşacaktır ancak aynı zamanda elinize bir harekette getirecektir. Bunu hissedeceksiniz. Büyük bir kayayı vurursanız kaya hareket etmeyecektir ancak eliniz geri sıçrayabilir ve acıyacaktır. Bunun nedeni hafif nesnelerin ağır nesneleri etkilemesinin tam tersine göre daha zor olmasıdır. Yerçekimi içinde aynı durumun geçerli olduğunu gördük. Bu üç yasa, daha önceki doğa filozoflarının bilmecelerini bir araya getirdi. Newton'un ellerinde, gezegenlerin hareketlerinden yaydan atılan okun yörüngesine kadar birçok gözlemi açıkladılar. Hareket yasaları, tüm evreni, yayları, kolları ve hareketleri sayesinde zamanı ölçen bir saat gibi dev, düzenli bir makine olarak görmeyi mümkün kıldı. Newton'un prinsip büyük güç ve deha eseri olarak kabul edildi. Bu münzevi, sorunlu adamı bir tür ünlüye dönüştürdü. Ödülü, hükümetin madeni para ürettiği ve ülkenin para arzını düzenlediği darpane müdürü olarak iyi maaşlı bir görevdi. Newton, kalpazanların izini sürerek ve ülkenin para arzını denetleyerek kendisini büyük bir zevkle bu yeni işe adadı. Londra'ya taşınmak zorunda kaldı. Bu yüzden istifa etti tüm Cambridge bağlantılarını kurdu ve hayatının son 30 yılını başkentte geçirdi ve Royal Society'nin başkanı oldu. Londra'daki yılları boyunca Newton, Principia'yı önemli ölçüde revize etti, bazı ileri çalışmalarını da içeriyordu ve yayımlanmasından bu yana insanların yönelttiği çeşitli eleştirilere yanıt verdi. Bilim adamları bunu sıklıkla yaparlar. Robert Hooke'un ölümünden kısa bir süre sonra Newton, Işıkla ilgili ikinci büyük bilimsel çalışması olan Optics'i, 1704, yayınladı. Newton ve Hooke, hangisinin ilk önce neyi yaptığı ve ışığın ne olduğu ve nasıl davrandığına ilişkin deneylerinin sonuçlarını nasıl anlayacakları konusunda çok tartışmışlardı. Newton bu kitabın çoğunu yaklaşık 40 yıl önce yapmıştı ama Hooke hayattayken kitabı yayınlama konusunda isteksizdi. Principia gibi Optics de çok önemliydi. Onun bazı sonuçlarıyla daha sonraki bölümlerde, diğer bilim adamlarının Newton'un omuzlarında durduğu sırada karşılaşacağız. Newton şövalye unvanını alan ilk bilim adamıydı ve Sir Isaac oldu. Gücün tadını çıkarıyordu ama pek fazla mutluluk duymuyordu. İyi bir adam olarak adlandırılabilecek bir adam değildi ama harika biriydi, şimdiye kadar yaşamış en yaratıcı bilim adamlarından biriydi ve evreni anlamamıza yaptığı inanılmaz katkılardan dolayı kutlanıyordu. Newton'un prinsip Kepler, Galileo, Descartes ve diğerleri tarafından aktif olarak takip edilen astronomi ve fiziğin en yüksek noktasıydı. Newton, kitabında evrenin her yerinde geçerli olan kanunları nedeniyle gökleri ve yeri tek bir sistemde bir araya getirdi. Gezegenlerin hareket şekli ve cisimlerin dünyaya doğru düşme şekli hakkında matematiksel ve fiziksel açıklamalar sundu. Einstein ve diğerlerinin evrende Sir Isayn bile hayal ettiğinden daha fazlası olduğunu gösterdiği 20. yüzyıla kadar bilim adamlarının kullandığı fiziğin temellerini sağladı. Bölüm 17. Parlak Kıvılcımlar Şimşek çakmasının tam olarak ne olduğunu ve bunu neden gök gürültüsünün takip ettiğini hiç merak ettiniz mi? Gök yüzünün yükseklerinde şiddetli gök gürültüsü ve şimşek gösterileri meydana gelir ve bunlara neyin sebep olduğunu bilseniz bile oldukça dramatiktir. Tıpkı şimşeklerin her zaman dünyayı araması gibi, 18. yüzyılın başlarında bilim adamları da bu konu ve evlerine çok daha yakın olan elektrik hakkında kafa yormaya başlamışlardı. Başka bir bilmece de manyetizma olarak bilinen şeyle ilgiliydi. Eski Yunanlılar kehribarı, sarımsı yarı değerli bir taş çok sert bir şekilde ovalarsanız yakındaki küçük nesneleri kendisine çektiğini biliyorlardı. Bu gücün nedenini anlamak zordu. Bu, farklı türde bir taşın mıknatıs taşının demir içeren nesneleri çekme konusundaki sürekli gücünden farklı görünüyordu. Tıpkı bir yol gösterici yıldızın yolu gösteren bir yıldız olması, özellikle kuzey yıldızı, gibi, mıknatıs taşı da gezginlere yol gösterir, serbestçe sallanabilecek şekilde asıldığında her zaman manyetik yönü işaret eden özel bir mineral parçasıydı. Direkler, mıknatıs taşları da kullanılabilir iğneleri mıknatıslamak ve 16. yüzyılın ortalarında Kopernik zamanında, pusulanın hareketli iğnesinin bir ucu her zaman kuzeyi gösterdiğinden, denizciler yönlerini bulmaya yardımcı olmak için kaba pusulalar kullanıyorlardı. William Gilbert adında bir İngiliz doktor, manyetizma, kelimesinin ortaya çıktığı 1600 yılında bu konuyu yazmıştı. Hem elektrik hem de manyetizma eğlenceli etkiler yaratabilirdi ve bilimsel derslerin yanı sıra yemek sonrası oyunlarında popüler konularıydı. Kısa süre sonra insanlar cam küreyi bir noktanın üzerinde döndürerek ve dönerken sürterek daha da güçlü etkiler elde etmeye başladı. Camın üzerinde oluşan kıvılcımları hissedebiliyor ve hatta duyabiliyordunuz. Bu cihaz, adını yaklaşık 1745 yılında üniversitedeki bir profesör tarafından icat edildiği Hollanda'daki kasabadan alan Leyden Kavanozu olarak adlandırılan şeyin temeli oldu. Kavanoz yarısına kadar suyla dolduruldu ve bir kabloyla elektrik üreten bir makineye bağlandı. Bağlantı parçasına, iletken, adı verildi çünkü gizemli gücün depolandığı kavanozdaki suya geçmesine izin veriyordu. İletmek, yönlendirmek anlamına gelir. Laboratuvar asistanı kavanozun kenarına ve iletken parçaya dokunduğunda öyle bir sarsıldı ki, kendisi için her şeyin bittiğini sandı. Bu deneyin raporu sansasyon yarattı ve Leiden Jars büyük ilgi gördü. 10 keşiş bir kez el ele tutuştu ve ilki kavanoza ve iletken parçaya dokunduğunda hepsi aynı anda sarsıldı. Görünen o ki, elektrik şoku insandan insana geçebiliyordu. Tam olarak ne oluyordu? Oyunların ötesinde ciddi bilimsel sorunlarda söz konusuydu. Ortalıkta dolaşan pek çok teori vardı ama konuya bir düzen getiren kişi Benjamin Franklin'di. Onu, Amerika Birleşik Devletleri'nin Britanya İmparatorluğundan bağımsızlığını başarıyla kazandıktan sonra bağımsızlık bildirgesinin, 1776, yazılmasına yardım eden eski bir Amerikan vatansever olarak biliyor olabilirsiniz. Esprili, popüler bir adamdı ve, vakit nakittir, ve, bu dünyada ölüm ve vergiler dışında hiçbir şeyin kesin olduğu söylenemez, gibi basit bilgeliklerle doluydu. Bir dahaki sefere sallanan sandalyeye oturduğunuzda veya çift odaklı gözlük takan birini gördüğünüzde onu düşünün, ikisini de o icat etti. Büyük ölçüde kendi kendini yetiştirmiş olan Franklin, bilimde dahil olmak üzere pek çok şey hakkında çok şey biliyordu. Fransa'da, Britanya'da ve Amerika'da kendini eşit derecede evinde hissetti ve en ünlü bilimsel deneyini yıldırımla gerçekleştirirken Fransa'daydı. 1740 ve 1750'li yıllardaki pek çok insan gibi Franklin'de Leyden kavanozlarını ve bunların neler gösterebileceğini merak ediyordu. Ellerinde sanıldığından çok daha fazlasını gösteriyorlardı. İlk olarak, pilin karşıt uçlarındaki, artı ve ile işaretlenmiş olarak görebileceğiniz gibi, nesnelerin pozitif ya da negatif yükler taşıyabileceğini fark etti. Leyden kavanozunda bağlantı teli ve kavanozun içindeki su, Pozitif veya artı elektrikle elektriklenirken, dış yüzey negatifti. Olumlu ve olumsuz aynı güçteydi ve dolayısıyla birbirini iptal ediyordu. Daha sonraki deneyler onu kavanozun asıl gücünün camda yattığına ikna etti ve, iki kurşun şerit arasına bir cam parçası yerleştirerek bir tür pil, bu kelimeyi kendisi icat etti, yaptı. Cihazını bir elektrik kaynağına bağladığında bu, pilin elektriği boşalabiliyordu. Ne yazık ki bu keşfi daha fazla sürdürmedi. Franklin, yeryüzündeki makinelerin ürettiği kıvılcımlarla gökyüzündeki kıvılcımlar, yani şimşek arasındaki ilişki konusunda kafa yoran ilk kişi değildi. Ancak Leyden Kavanozu hakkında öğrendiklerini, bunların nasıl bağlantılı olabileceğini görmek için uygulayan ilk kişi oydu. Zekice, ama tehlikeli, bir deney tasarladı. Atmosferdeki elektriğin tıpkı Leyden kavanozunda olduğu gibi bulutların kenarlarında toplanacağını savundu. Fırtına sırasında gökyüzünde yuvarlanan iki bulut birbiriyle çarpışırsa, bir elektrik boşalması, yani bir şimşek çakması meydana gelirdi. Böyle bir fırtınada uçurtma uçurarak fikrinin doğru olduğunu gösterebilirdi. Uçurtmayı uçuran kişinin elektrikten uygun şekilde yalıtılması, uçurtmanın ipini tutmak için balmumu bir sap kullanılarak ve topraklanması, ona bir parça tel bağlı ve yerde sürüklenerek gerekiyordu. Bu önlemler olmasaydı elektrik şoku onu öldürebilirdi ve gerçekten de talihsiz bir deneyci, Franklin'in talimatlarına uymadığı için öldü. Uçurtma Deneyi Franklin'i Yıldırım'ın elektriğinin Leyden kavanozlarının elektriğine benzediğine ikna etti. Önce yer çekimi, şimdi elektrik, göklerdeki ve yerdeki şeyler giderek birbirine yaklaşıyordu. Franklin'in elektrikle ilgili çalışmalarının hemen pratik sonuçları oldu. Sivri uçlu metal bir direğin elektriği toprağa ilettiğini gösterdi. Yani, böyle bir direk bir binanın tepesine yerleştirilse ve buradan yeryüzüne kadar uzanan yalıtkan bir iletken gövdeye sahip olsa, yıldırım binadan uzağa iletilecek ve yıldırım çarpması halinde alev almayacaktır. Yıldırım, evlerin çoğunlukla ahşaptan yapıldığı ve bazen de sazdan çatılara sahip olduğu durumlarda bu ciddi bir sorundu. Halen adlandırdığımız paratoner bu prensibe göre hareket eder ve bugün bile çamaşır makinesi, Buzdolabı gibi eşyalardaki aşırı elektrik yükünü ortadan kaldıran, elektrik fişlerimizde bulunan yalıtkan tel parçası için, toprak kelimesini kullanıyoruz. Franklin kendi evine bir paratoner bağladı ve fikir tutuldu. Elektriğin anlaşılmasından elde edilecek önemli sonuçlar vardı. Elektriğin incelenmesi 18. yüzyılda bilimsel araştırmanın en heyecan verici alanlarından biriydi ve kendi deyimiyle birçok, Elektrikçi bugün bildiklerimize katkıda bulundu. Özellikle üçü isimlerini bize bıraktı. Bunlardan ilki, elektrikli aletler ve hayvanlarla uğraşmayı seven bir doktor olan Luigi Galvaniydi. Bolonia Üniversitesi'nde tıpla uğraştı ve hem anatomi hem de doğum, doğumun tıbbi yönetimi dersleri verdi. Ancak aynı zamanda fizyolojik çalışmalarla da çok ilgileniyordu. Kaslar ve sinirler arasındaki ilişkiyi araştırırken, Kurbağanın kasının, kendisine bağlı sinirin bir elektrik kaynağına bağlanması durumunda kasılabileceğini keşfetti. Daha fazla araştırma yaptıktan sonra kasları, elektrik akımı üretip boşaltabilen Leyden kavanozuna benzetti. Galvani, elektriğin hayvanların önemli bir parçası olduğunu söyledi. Aslında, kendi deyimiyle, hayvan elektriği, ona hayvanların işleyişinin temel bir bileşeni gibi görünüyordu. Ve haklıydı. Bir cismin yüzeyinde biriken elektriğin boşalması sonucu oluşan statik elektrik çarpmalarına hala galvanik şok denilmektedir. Bilim adamları ve elektrikçiler elektrik akımlarını ölçmek için galvanometreler kullanırlar. Galvaninin hayvan elektriği kavramı ilgi çekti özellikle Kuzey İtalya'daki Komolu bir bilim adamı olan Alessandro Volta'dan çok sayıda eleştiri geldi. Volta, fizikle ilgilenen doktorlara pek olumlu bakmıyordu ve hayvan elektriğinin var olmadığını göstermek için yola çıktı. Volta ve Galvani, Galvani'nin deneylerinin yorumlanması konusunda oldukça açık bir tartışma yaşadılar. Volta, Galvani'yi itibarsızlaştırmayı amaçlayan kapsamlı çalışması sırasında, elektrik ürettiği gösterilebilen elektrikli yılan balığını inceledi. Bu hayvanların bile Galvani'nin, hayvan elektriğini daha inandırıcı kılmadığına inanıyordu. Daha da önemlisi Volta, ardı ardına çinko ve şerit katmanları oluşturup bunları ıslak karton katmanlarla ayırırsa, tüm katmanlar boyunca sürekli bir elektrik akımı üretebileceğini keşfetti. Volta, yığın, adını verdiği icadının haberini Londra'daki kraliyet cemiyetine gönderdi. Leyden kavanozu gibi İngiltere ve Fransa'da sansasyon yarattı. O sıralarda Fransa Kuzey İtalya'yı fethetmekle meşguldü ve Fransız imparatoru Napolyon Bonaparte, deneysel araştırmalar için güvenilir bir elektrik akımı kaynağı sunduğu için İtalyan fizikçisini buluşu için ödüllendirdi. Volta'nın, yığını 19. yüzyılın başlarında kimyada önemli bir rol oynamaya devam etti. Bu, Franklin'in, Pili'nin, pratikte geliştirilmiş haliydi ve bugün hayatımızın vazgeçilmezi haline geldi. Volta'yı hatırlıyoruz çünkü adı bize elektrik gücünü ölçmenin bir yolu olan volt kelimesini veriyor, bir dahaki sefere pil değiştirdiğinizde ambalajına bakın. Üçüncü büyük elektrikçimiz ve müthiş matematikçimiz, aynı zamanda elektriğin ölçümüne de adını verdi, Ander-Marie Ampere. Amp, kelimesini adından alıyoruz. Ampere, Fransız devriminin ve babasının giyotinde kafasını kaybetmesinin ardından yaşanan travmayı yaşadı. Kişisel hayatı da aynı derecede üzücüydü. Çok sevdiği ilk eşi, üçüncü çocuğunun doğumundan sonra ölmüş, ikinci evliliği ise çok mutsuz olmuş ve boşanmayla sonuçlanmıştı. Çocuklarının durumu kötüydü ve kendisi sürekli olarak parasal kaygılarla kuşatılmıştı. Bu kaosun ortasında ampere matematik, kimya ve her şeyden önce elektrodinamik dediği şeyle ilgili bazı temel şeyleri fark etti. Bu karmaşık konu elektrik ve manyetizma. Karmaşıklığına rağmen amperin basit ama zarif deneyleri, manyetizmanın aslında hareket halindeki elektrik olduğunu gösterdi. Onun çalışmaları Faraday ve Maxwell'in çalışmalarının temelini oluşturdu ve bu nedenle elektromanyetizmanın daha sonraki devlerine geldiğimizde bundan daha ayrıntılı olarak bahsedeceğiz. Her ne kadar daha sonraki bilim insanları amperin teorilerindeki pek çok ayrıntının hiçbir yere varmadığını göstermiş olsa da, o, elektromanyetizma ile ilgili pek çok araştırmanın başlangıç noktasını oluşturdu. Bilimin bazen bazı şeyleri yanlış yapmakla da ilgili olduğunu hatırlamak önemlidir. Ampere öldüğünde, elektrik ehlileştirilme yolunda uzun bir yol kat etmişti. Franklin'in çalışmaları sadeydi ve ne kadar önemli olsa da, daha gelişmiş ekipmanlar kullanan ve laboratuvarlarda çalışan Galvani, Volta ve Ampere ile karşılaştırıldığında usta bir amatördü. Volta'ya son gülen Galvani oldu, çünkü artık kaslar ve sinirler etkileşimde elektriğin önemli bir rol oynadığını biliyoruz. Bölüm 18 Otomatik Evren 1776'daki Amerikan Devrimi, Amerikan Bağımsızlık Savaşı olarak da bilinir, 1789'daki Fransız Devrimi ve 1917'deki Rus Devrimi'nin her biri hızla yeni hükümet biçimlerini ve yeni bir toplumsal düzeni ortaya çıkardı. Bir de Newton Devrimi vardı. Newton devrimini çok az insan duymuştur, ancak bu da bir o kadar önemliydi ve etkisini göstermesi yıllar yerine on yıllar almasına rağmen sonuçları derindi. Newton devrimi içinde yaşadığımız dünyayı tanımladı. 1727'de öldükten sonra Sir Isaac, 18. yüzyılda önemli bir figür olmaya devam etti. İnsanlar her alanda kendi konularının, Newton'u olmak istiyorlardı. Adam Smith ekonominin Newton'u olmak istiyordu, bazıları William Kalını tıbbın Newton'u olarak adlandırdı, Jeremy Bentham sosyal ve politik reformun Newton'u olmaya çalıştı. Hepsinin aradığı şey, disiplinlerini birbirine yapıştıracak genel bir yasa ya da ilkeydi, tıpkı Newton'un yer çekiminin evreni düzenli ve düzenli bir şekilde tutması gibi. Mevsimler ve yıllar boyunca görkemli ilerleme. Şair Alexander Pope'un şaka yaptığı gibi, doğa ve doğanın yasaları gecenin içinde saklıydı. Tanrı şöyle dedi, Newton olsun. Ve her şey hafifti. Bir İngiliz olarak Pope, vatandaşının lehine önyargılı davranmış olabilir. Fransa'da, Almanya'da ve İtalya'da Newton kendi yaşadığı dönemde bile önemli bir rakam elde etti, ancak hala geçerli olan başka bilimsel gelenekler de vardı. Fransa'da Descartes'ın evrene ilişkin mekanik vizyonu gücünü korudu. Almanya'da matematiği kimin icat ettiği konusunda tartışmalar vardı ve filozof Leibniz'in hayranları, bu matematik aracının geliştirilmesinde Newton'un kendi adamlarından daha az önemli olduğu konusunda ısrar ediyordu. Ancak Britanya'da Newton, kendilerine, Newtoncu, demekten fazlasıyla memnun olan ve onun matematik, fizik, astronomi ve optik alanlarındaki muhteşem içgörülerini kullanan birçok takipçinin ilgisini çekti. Ancak yavaş yavaş Newton'un deneysel optiğinin ve hareket yasalarının gücü Avrupa düşüncesini de ele geçirdi. Şöhretine hiç beklenmedik bir savunucunun katkısı oldu, şair, romancı ve edebiyatçı Voltaire. Voltaire'in en ünlü eseri, bir macera hikayesinde yer alan sevimli karakter kendi dedi. Kendi de sürekli felaketlerle dolu bir hayat yaşıyor ters gidebilecek her şey ters gider ama felsefesini asla unutmuyor, Tanrı'nın yarattığı dünya mümkün olan en iyi dünya olmalıdır. Böylece başına gelenlerin, ne kadar korkunç olursa olsun, mümkün olan bu dünyaların en iyisi için en iyisi olduğundan emin olarak neşeli kalır. Korkunç maceralarından sonra evde kalıp bahçesine bakması gerektiğine karar verir, oldukça iyi bir tavsiye aslında. Kendi de, kalkülüsün icadında Newton'un rakibi Leibniz'in felsefesini nazikçe inceliyordu. Voltaire, Newton'un ve aslında İngilizce olan her şeyin büyük bir hayranıydı. İngiltere'de birkaç yıl geçirdi ve oradaki ifade ve düşünce özgürlüğünden çok etkilendi. Voltaire, Katolik Kilisesini ve Fransız Kralını eleştirdiği için Fransa'daki evinde hapsedildi, dolayısıyla ifade özgürlüğünün ne kadar önemli olduğunu biliyordu. Ayrıca İngiltere'den Newton'un başarılarını takdir ederek geldi ve şu popüler versiyonu yazdı, Newton'un sıradan insanlar için Fransızca fikirleri. Voltaire'in kitabı Avrupa'da pek çok okuyucu buldu, burada herkes Newton'un matematiği ve fiziğinin gezegenlerin ve yıldızların hareketlerini, gelgitlerin günlük gelgitlerini, mermilerin yörüngesini ve tabii ki düşmeleri nasıl anlamlandırdığını tartışıyordu. Elmalardan Newton, ünlü prinsip yasında ortaya koyduğu hem matematiksel hem de fiziksel araçların gerçekten işe yaraması nedeniyle yavaş yavaş büyük bir üne kavuştu. Bu araçlar matematikçilerin, fizikçilerin ve gökbilimcilerin Newton'un yalnızca değindiği bazı problemleri incelemelerine yardımcı oldu. Hiçbir bilim çalışması son söz olamaz, ki de öyleydi. Pek çok kişi Newton'un omuzlarında durabilecekleri bir dev olmasından memnundu. Ve birçok durumda onların daha ileriyi görmelerine yardımcı oldu. Üç örneğe bakalım, gelgitlerin nedenleri, dünyanın şekli ve güneş sistemindeki gezegenlerin sayısı ve yörüngeleri. Alçak ve yüksek gelgitler vardır. Düşük gelgit, denizin, dışarıda, olduğu ve yüzmeye başlamadan önce çok daha fazla yürümeniz gerektiği zamandır, yüksek gelgit ise denizin, içeriye, girip sizi sürüklediği zamandır. Kumdan kaleler. Gelgitlerin düzenli, günlük bir düzeni vardır ve gemiyi limana sokmak için yüksek gelgitlere ihtiyaç duyabilecek denizciler için bunları bilmek önemliydi. Aristoteles gelgitlerle ay arasında bir bağlantı kurmuştu. Dünyanın gerçekten hareket ettiğine inanmanın yaygınlaşmasından sonra, bazıları gelgit olaylarını bir kova suyu ileri geri eğerek oluşturabileceğiniz dalgalara benzetmeye başladı. Newton için yerçekimi anahtardı. Ayın, yerçekimi çekişinin, ayın dünyaya en yakın olduğu zamanlarda en yüksek olduğunu savundu. Dünyanın güneşin etrafında dönmesi gibi, ay da dünyanın etrafında elips şeklinde döndüğü için, dünya ile ay arasındaki mesafeler düzenli olarak değişir. Ayın çekim kuvveti, okyanuslardaki suyu kendisine doğru çeker. Dünya döndükçe, denizin bir alanı Ay'a yaklaşacak ve sonra uzaklaşacak ve böylece artan ve azalan yerçekimi kuvveti, okyanusların görebildiğimiz düzenli bir şekilde yükselmesine ve alçalmasına yardımcı olacaktır. Bu, yüksek ve alçak gelgitleri açıklıyor. Newton, gelgitlerin yerçekiminin eylem halinde olduğunu gösterdiğini düşünmekte haklıydı. Daha sonra Newtoncular ustanın hesaplamalarını geliştirdiler. İsviçreli doktor Daniel Bernoulli, 1740'ta gelgitlerin daha yakından bir analizini önerdi. Tıptan çok matematik, fizik ve navigasyonla ilgileniyordu ve ayrıca tellerin nasıl titreştiğini, bir gitarı tıngırdattığınızda olduğu gibi ve sarkaçların nasıl sallandığını açıklamaya da yardımcı oldu, büyük baba saatlerinde olduğu gibi. Gemilerin tasarımını da geliştirdi. Basel'deki tıp fakültesinde, kaslarımızın kasılma ve uzuvlarımızı hareket ettirmek için kısalma şekli gibi şeylere bakmak için Newton mekaniğini kullandı. Gelgitler üzerine çalışması, Paris'teki Bilimler Akademisi'nin sorduğu ve en iyi yanıta ödül veren bir soruya yanıttı, bilgili topluluklar bunu sıklıkla yapardı. Bernoulli ödülü birkaç kişiyle paylaştı. Her biri gelgitlerin neden bu şekilde davrandığını açıklamaya yardımcı oldu ve açıklamalarına Güneş'in çekim kuvvetinin etkisini de dahil etti. Dünya ve Ay gibi iki şey birbirini çektiğinde matematik nispeten basittir. Gerçek dünyada Güneş, gezegenler ve kütlesi olan diğer şeyler tabloyu karmaşık hale getirir ve matematik çok daha zor hale gelir. Paris Bilimler Akademisi de Newtonculuğun ikinci önemli sorusuyla ilgileniyordu, dünya yuvarlak bir top muydu? Masa tenisi topu gibi tamamen pürüzsüz olmadığını görmek kolaydı, dağlar ve vadiler vardı. Ama temelde yuvarlak mıydı? Newton, ekvatordaki yerçekimi kuvvetinin Kuzey Avrupa'daki yerçekimi kuvvetinden biraz farklı olduğunu gösterdiği için hayır demişti. Bunu sarkaçla yaptığı deneylerden biliyordu. Bir sarkacın salınımı dünyanın yerçekimi kuvvetinden etkilenir, yerçekimi ne kadar güçlü olursa, Sarkaç o kadar hızlı hareket eder ve dolayısıyla ileri geri döngüsünü tamamlaması daha kısa sürer. Denizciler sarkacın tam olarak bir saniyede ne kadar uzağa sallandığını ölçtüler ve ekvatorda mesafe biraz daha kısaydı. Bu fark nırtına dünyanın merkezine olan mesafenin ekvatorda biraz daha fazla olduğunu söyledi. Eğer dünya mükemmel bir top olsaydı, yüzeyden merkeze kadar her yerde aynı mesafe olurdu. Sonuç olarak Newton, dünyanın aslında kutuplardan düzleştiğini, sanki yukarıdan aşağıya doğru ezilmiş gibi, ve ekvatordan biraz şişkin olduğunu söyledi. Bu şekli düşündü henüz çok yeniken ve akışkan halinden soğurken dünyanın kuzey-güney ekseninde dönmesiyle oluşmuştu. Newton bunun dünyanın 6000 yıldan daha yaşlı olduğu anlamına geldiğini ima etti, ancak dünyanın gerçekte kaç yaşında olduğunu düşündüğünü hiçbir zaman açıklamadı. Newton'un çalışması 1730'larda Fransa'da tartışılırken birçok Fransız bilim adamı, dünyanın bu kusurlu şekle sahip olduğuna inanmayı reddetti. Böylece Fransa Kralı 15. Louis, biri Kuzey Kutup Dairesi yakınındaki Laplanda, diğeri ise Ekvator yakınındaki Perea olmak üzere iki sefer gönderdi, basit bir gerçeği test etmenin pahalı bir yolu. İki keşif gezisinin yaptığı şey, bu iki konumdaki bir derecelik enlemin kesin uzunluğunu ölçmekti. Enlem, dünyanın kuzey-güney ekseninin bir ölçüsüdür, ekvator 0 derece, kuzey kutbu artı 90 derece ve güney kutbu eksi 90 derecedir. Dünyanın etrafını tamamen dolaşmak 360 derece alır. Dünya haritasında bir yandan diğer yana çizilen enlem çizgilerini görebilirsiniz. Eğer dünya tam yuvarlak olsaydı her enlem derecesi aynı olurdu. İlk olarak Laponya ekibi geri döndü, şimdiye kadar seyahat etmek zorunda kalmamışlardı, ama Peru grubu 9 yıl sonra geri döndüğünde, Laponya'daki enlem derecesinin, tam olarak tahmin edildiği gibi, Peru'dakinden daha uzun olduğu görüldü. Newton'un modeli Bu sonuçlar Newton'un kıta Avrupa'sındaki itibarının artmasına yardımcı oldu. Avrupa'nın her yerindeki gökbilimciler, nasıl hareket ettiklerini ve dolayısıyla her akşam veya her yıl, nerede gözlemleneceklerini tahmin etmek amacıyla yıldızlara ve gezegenlere bakıyorlardı. Giderek daha fazla gözlem yapıldıkça ve hareketlerinin matematiksel analizi daha doğru hale geldikçe bu tahminler daha da kesinleşti. Daha büyük teleskoplar inşa etmek, gökbilimcilerin uzayın derinliklerini görmelerine, ardından yeni yıldızlar ve hatta yeni galaksiler keşfetmelerine olanak sağladı. Bu yıldız gözlemcilerinin en önemlilerinden biri Almanya'dan İngiltere'ye sığınan William Herschel'di. Herschel bir müzisyendi ama tutkusu gökyüzüne bakmaktı. 1781 yılında bir gece, yıldız olmayan yeni bir nesneyi fark etti. İlk başta bunun muhtemelen bir kuyruklu yıldız olduğunu düşündü ve onu yaşadığı battaki yerel bir gruba anlattı. Onun gözlemi diğerlerinin dikkatini çekti ve hemen Herschel'in yeni bir gezegen keşfettiği ortaya çıktı. Sonunda Yunan mitolojisindeki bir karakterden sonra Uranüs adını aldı. Bu keşif Herschel'in hayatını değiştirdi ve kendisini tamamen astronomiye adamasını sağladı. Ailesi de Almanya'dan gelen Kral George III, Herschel'in çalışmalarıyla ilgilendi. George, Herschel'in dünyanın en büyük teleskopunu yapmasına ve sonunda Kraliyet kalelerinden birinin bulunduğu Windsor yakınlarında yaşamaya gelmesine yardım etti. Herschel kendisini gökyüzüne bakmaya o kadar adamıştı ki, Windsor'a taşındığında hayatını tek bir gece bile gözlemlerini kaçırmayacak şekilde düzenlemişti. Herschel'e tüm çalışmalarında, aynı zamanda uzman bir gökbilimci olan kız kardeşi Caroline yardımcı oldu. Herschel'in oğlu John da babasının işini bir aile şirketi haline getirerek sürdürdü. William Herschel sadece yıldızlara, gezegenlere ve diğer gök cisimlerine bakmakla kalmadı, aynı zamanda gördükleri hakkında da derinlemesine düşündü. Zamanının en iyi teleskoplarına sahip olduğu için daha uzağı görebiliyordu. Her zamankinden çok daha büyük ve daha doğru yıldız katalogları hazırladı. Bizim galaksimiz Samanyolu'nun evrendeki tek galaksi olmadığını fark etti ve, bulutsu olarak adlandırılan, gökyüzünde bulanık beyaz lekeler olarak görünen alanlar hakkında uzun ve yoğun bir şekilde kafasını karıştırdı. Bunlardan birkaçı bazen açık bir gecede çıplak gözle görülebilir, ancak Herschel'in teleskopu bu lekeli alanların çok daha fazlasını ortaya çıkardı. Samanyolu uzak noktalarına baktığımızda bulanık görünmeye başlıyor ve gökbilimciler nebulaların yalnızca yıldız kümeleri olduğunu varsaymışlardı. Herschel, bunlardan bazılarının muhtemelen öyle olduğunu, ancak diğerlerinin derin uzayda dönen devasa gaz bulutları alanları olduğunu gösterdi. Ayrıca birbirine yakın yıldız çiftleri olan çift yıldızlara bakarak, yani bahsettiğimiz mesafeler göz önüne alındığında, yakın bu yıldızların davranışlarının çekimsel çekimle açıklanabileceğini gösterdi. Newton'un yer çekiminin uzayın en dış bölgelerine kadar uzandığı gösterildi. Newton'un yer çekimi ve hareket yasaları, kuvvet, güç, ivme, artan hız ve eylemsizlik, düz bir çizgide hareket etmeye devam etme eğilimi, konusundaki matematiksel analiziyle birlikte, doğa filozofları için yol gösterici ilkeler haline geldi. 18. yüzyıl, hiç kimse bu ilkelerin ne kadarını açıklayabileceğini Fransız Pierre Simon de Laplace kadar göstermedi. Laplace, 20. bölümde tanışacağımız Lavoisier ile çalıştı ancak şanssız arkadaşının aksine Laplace, Fransız devriminden zarar görmeden çıktı. Napolyon'un hayranlığıyla yarım yüzyıl boyunca Fransız biliminin önde gelen isimlerinden biriydi. Laplace, Newton'un hareket yasalarını ve matematiksel araçlarını kullanarak gökyüzünde görülebilen şeylerin anlaşılabileceğini, gezegenlerin, yıldızların, kuyruklu yıldızların ve asteroidlerin gelecekteki hareketlerinin doğrulukla tahmin edilebileceğini gösterdi. Güneş ve gezegenleriyle birlikte güneş sistemimizin milyonlarca yıl önce, güneşin yavaş yavaş soğuyarak gezegenleri, ve onların gezegenlerini, oluşturan büyük sıcak gaz parçalarını fırlatmasıyla büyük bir patlamadan doğmuş olabileceğine dair bir teori geliştirdi. Aylar, buna bulutsu hipotezi adını verdi ve bunun bu şekilde gerçekleşmiş olabileceğini göstermek için bazı çok karmaşık matematiksel hesaplamalar önerdi. Laplace, bugün büyük patlama dediğimiz şeyin bir versiyonunu anlatıyordu, ancak günümüz fizikçileri bu konuda Laplace'ın bileceğinden çok daha fazlasını biliyor. Laplace, Newton'un hareket yasalarının gücünden o kadar etkilenmişti ki, evrendeki her parçacığın belirli bir anda nerede olduğunu bilebilseydik, tüm evrenin zamanın sonuna kadar ilerleyişini tahmin edebileceğimize inanıyordu. Bunu yapmanın mümkün olmadığını anladı. Demek istediği, madde ve hareket yasalarının, tüm evrenin gerçekten çok iyi yapılmış bir saat gibi çalışmasını ve zamanı mükemmel tutmasını sağlayacak şekilde olduğuydu. Otomatik işleyen bir evren vizyonu, kendisinden sonraki bir yüzyıl boyunca bilim insanlarına hizmet etti. Bölüm 19. Dünyayı sipariş etmek. Gezegenimiz şaşırtıcı çeşitlilikte bitki ve hayvanlara ev sahipliği yapıyor. Halen tam olarak kaç tane böcek veya deniz canlısının bulunduğunu bilmiyoruz. Haklı olarak insan ırkının onların sayısını azalttığından endişeleniyoruz. Dev pandalar ve hint kaplanları gibi, nesli tükenmekte olan türler, neredeyse her gün haberlerde yer alıyor. Biz ilgili insanlar için, nesli tükenmekte olan türler, sözcüğündeki önemli sözcük nesli tükenmekte olandır, ancak bilim insanları için aynı derecede önemli bir sözcük de türdür. Dev pandanın boz ayıyla aynı türde bir hayvan olmadığını ya da yaban kedisinin okşadığımız evcil kediden farklı bir hayvan olmadığını nasıl bilebiliriz? İncil'in yaratılış kitabında Adem'e, cennet bahçesindeki bitki ve hayvanlara isim verme görevi verilmiştir. Tüm insan gruplarının etraflarındaki canlı dünyayı düzenlemenin bir yolu vardır. Bütün dillerde, ister yetiştirilmiş olsun, ister toplanmış olsun, İster ulaşım, et, deri veya süt sağlamak amacıyla olsun, insanların kullandığı bitki ve hayvanların isimleri vardır. 17. ve 18. yüzyıllarda Avrupalı kaşifler dünyanın egzotik yerlerinden birçok yeni bitki ve hayvan türünü geri getirmeye başladılar, Kuzey ve Güney Amerika, Afrika, Asya, ardından Avustralya ve Yeni Zelanda'nın yanı sıra Orta Doğu'daki adalardan. Dünyanın okyanusları, bu yeni yaratıkların çoğu, eski dünyanın tanıdık bitki ve hayvanlarından olağanüstü derecede farklıydı, ancak yakından incelendiğinde çoğunun o kadar da farklı olmadığı görüldü. Örneğin Hindistan ve Afrika'da bulunan filler o kadar benzerdi ki aynı isim uygun göründü. Ancak yine de küçük farklılıklar vardı. Bu küçük farklılıkları ve doğanın zengin çeşitliliğini nasıl açıklamalıyız? Antik çağlardan bu yana bu sorunun iki temel yanıtı vardı. Birincisi, doğanın o kadar bereketli olduğunu ve dünyanın uzak yerlerinde pek çok yeni bitki ve hayvan türünün bulunmasının şaşırtıcı olmadığını varsaymaktı. Bu yeni keşiflerin, doğa bilimcilerin, büyük varlık zinciri, olarak adlandırdığı, beşinci bölümde karşılaştığımız bir fikirdeki boşlukları doldurduğu düşünülüyordu. Varlık zincirine inananlar, tanrının o kadar güçlü olduğunu ve onu yarattığını savundular. Var olabilecek her canlı, okyanuslardaki balinalar ve yunuslar gibi diğer hayvanların özelliklerini taşıyan, balığa benzeyen ancak kara hayvanları gibi nefes alan ve doğum yapan hayvanlar bulmak onları şaşırtmadı, ya da kanatları vardı ve uçtukları için kuşlara benzeyen ama yumurtlamayan yarasalar. Bunun nedeni, bu doğa bilimcilerin bitki ve hayvan yaşamının tüm ilginç yönlerinin varlık zincirinin bir parçası olarak açıklanabileceğini düşünmeleriydi. Yeni ve önemli bir fosil bulunduğunda duymuş olabileceğiniz bu zincirin, kayıp halkası, fikri uzun zamandır ortalıkta dolaşıyordu. İkinci cevap, her bitki ve hayvan türünü başlangıçta Tanrı'nın yarattığını ve etrafımızda görebildiğimiz çok çeşitli doğanın, nesilden nesile yavru üretmesinin bir sonucu olduğunu varsaymaktı. Meşe ağaçları meşe palamutlarından fidan üretir, tıpkı kedilerin yavru kedi doğurması ve yavruların büyüyüp daha çok yavru kedi sahibi olması gibi. Ve her nesilde, yüzlerce nesilde veya binlercesinde ağaçlar ve kediler daha da çeşitlenecekti. Yani doğanın geniş çeşitliliği şu şekilde anlaşılmalıdır, zaman içinde meydana gelen değişikliklerden kaynaklanmaktadır, ancak yine de her bitki veya hayvanın orijinal bir tasarımla ilişkili olduğu söylenebilir. Tüm orijinal bitki ve hayvanların haritasını çıkarmak, Tanrı'nın planını bir, hayat ağacı olarak ortaya koyacaktır. 18. yüzyılda bu konulardaki düşünceye iki doğa bilimci hakim oldu ve onlar bu iki farklı yaklaşımı yansıtıyorlardı. İlki bir Fransız asilzadesi olan Comte de Buffon'du. Zengin bir adam olan George Louis Leclerc hayatını bilime adadı. Yılın bir kısmını kendi malikanesinde, diğer kısmını ise kralın bahçelerinden sorumlu olduğu Paris'te geçirdi. Bunlar bugün bir hayvanat bahçesine veya vahşi yaşam parkına benziyordu. Başlangıçta Newton'a, onun fiziğine ve matematiğine büyük bir hayrandı. Ancak uzun yaşamının büyük bir kısmı doğal dünyayı araştırmakla geçti. Amacı dünyayı ve üzerindeki tüm bitki ve hayvanları anlatmaktı. Tüm dikkatli araştırmaları, kısaca Histoire Naturalle Doğa Tarihi, adı verilen 127 ciltlik devasa bir eserde toplandı. O zamanlar, tarih, aynı zamanda, açıklama, anlamına da geliyordu ve Buffon bu kitaplarda eline geçen tüm hayvanları, ve birkaç bitkiyi, anlatmaya koyuldu. Buff'ın, hayvanları hakkında bulabildiği neredeyse her şeyi anlattı, anatomileri, hareket şekilleri, ne yedikleri, nasıl üredikleri, bize ne gibi yararları olduğu ve daha birçok şey. Hayvanları mümkün olduğu kadar çevrelerinde görmek olağanüstü modern bir girişimdi. Birbiri ardına gelen ciltlerde bilinen memelilerin, kuşların, balıkların ve sürüngenlerin çoğunu inceledi. Bu devasa çalışma 1749'dan itibaren yaklaşık 40 yıl içinde ortaya çıktı ve okuyucular her yeni cildi heyecanla bekledi. Çoğu Avrupa diline çevrildiler. Buff'ın incelediği her hayvanın tüm özelliklerinden büyülenmişti. Ünlü bir şekilde söylediği gibi, doğa yalnızca bireyi bilir, bu da doğada hiçbir düzenin olmadığı, yalnızca çok sayıda bireysel bitki ve hayvanın olduğu anlamına gelir. Onları kendi kullanımları için gruplara ayırmaya çalışanlar yalnızca insanlardı. Büyük varlık zinciri konusunda doğanın çok dolu olduğunu ancak aynı anda yalnızca tek bir canlının incelenebileceğini söyledi. Bafon'un en büyük rakibi İsveçli doktor ve doğa bilimci Karl Linnaeus'tu. Linnaeus tıp öğrendi ama asıl tutku bitkilerdi. Hayatının çoğunu İsveç'in kuzeyindeki Apsala Üniversitesi'nde profesör olarak geçirdi. Burada bir botanik bahçesi kurdu ve kendisi için bitki ve hayvan toplamaları için dünyanın her yerine birçok öğrenci gönderdi. Öğrencilerinden bazıları seyahatleri sırasında öldü. Ancak takipçileri Linnaeus'un büyük hedefine sadık kaldılar, yeryüzünde var olan her şeyin adını doğru bir şekilde vermek. Linnaeus, isimlendirmesine yardımcı olmak için onları sınıflandırdı, yani temel özelliklerini tanımladı. Bu onun onları, doğanın düzeni, içerisine yerleştirmesine olanak sağladı. Henüz 20'li yaşlarındayken, 1735'te S.Y.S. Tema Naturae, Doğanın Sistemi, adlı kısa bir kitap yazdı. Kitap temelde bilinen tüm bitki ve hayvan türlerinin cinslere göre gruplandırılmış uzun bir listesiydi. Hayatı boyunca 12 baskı yayınladı ve her seferinde daha fazla bitki ve hayvan türü, özellikle de öğrencilerinin Amerika, Asya, Afrika ve dünyanın diğer yerlerinde onun için keşfettiği türleri öğrendikçe listesini genişletti. Antik Yunanlılardan bu yana doğa bilimciler dünyadaki şeylerin, doğal, bir sınıflandırmasının olup olamayacağını sormuşlardı. Şeylerin birbirleriyle zamansız veya tanrı vergisi bir ilişkisi var mı? Eğer öyleyse, bunu nasıl öğrenebiliriz? Hristiyanlık döneminde en yaygın varsayım, tanrının her bitki ve hayvan türünü, Adem'e göre, başlangıçta, yarattığı ve şu anda gördüklerimizin zaman ve tesadüflerin ürünü olduğu yönündeydi. Linnaeus bu görüşe olumlu bakıyordu ancak bitki ve hayvanların yaratılışlarından bu yana ne kadar çok değiştiğini fark etti. Bu, doğal, bir sınıflandırmanın başarılmasını çok zorlaştırdı. O halde ilk olarak ihtiyaç duyulan şeyin, dünyadaki her şeyi düzenleyip sınıflandırmak için bazı basit kurallar olduğunu düşündü. İkincisi, nesnelere onları tanımlayacak basit bir etiket vermek istedi. Bu onun hayatının göreviydi, kendisini kelimenin tam anlamıyla ikinci bir Adem olarak görüyordu ve her şeye kesin isimlerini veriyordu. Sonuçta, zoologlar ya da botanikçiler tam olarak ne türden bahsettiklerini bilmedikleri sürece nasıl bir tür, köpek, ya da bir tür, zambaktan bahsedebilirlerdi? Linnaeus, doğanın güvercin yuvalarına sahip olması gerektiğini ve her şey kendi kutusunda olduğunda bilimin yapılabileceğini düşünüyordu. Linnaeus hemen hemen her şeyi sınıflandırdı, mineraller, hastalıklar, bitkiler ve hayvanlar. Hayvanlar arasında cesur bir hamle yaptı, planına insanı da dahil etti. Aslında bize hala sahip olduğumuz biyolojik ismi verdi, homo sapiens, kelimenin tam anlamıyla, bilge ya da bilen insan, anlamına geliyor. Linnaeus'tan önceki pek çok doğa bilimci kendilerini bazen, doğal dünya olarak adlandırılan alanla sınırlamış ve bu nedenle insanları planlarının dışında tutmuştu. Bir papazın oğlu olan Linnaeus son derece dindardı. Ancak kendisinin de belirttiği gibi, insanların köpekler ve maymunlar gibi basit bir hayvan olmamasının hiçbir biyolojik nedeni yoktu ve dolayısıyla onların da onun doğa sistemine dahil edilmeleri gerekiyordu. Linnaeus'un taksonomi, sınıflandırma için kullanılan bilimsel sözcük çalışmasında en önemli iki kategori cins ve türdü. Cinsi adlandırmak için her zaman büyük harf, biz hala kullanıyoruz ve tür için küçük harf kullandı, Homo sapiens. Cins, türlerin paylaştığından daha fazla temel özelliği paylaşan bir grup bitki veya hayvandı. Örneğin Felis cinsinde evcil kedimiz Felis catus ve yaban kedisi Felis Silvestris, dahil olmak üzere birçok farklı kedi türü bulunmaktadır. O günlerde herkes okulda latince öğreniyordu, bu yüzden onun etiketini anlamak kolay olurdu, Felis, kedi, katus, kurnaz, ve silvestris, ormanın, anlamına geliyordu. Linnaeus, canlılar arasında farklı seviyelerde benzerlik veya farklılık olduğunu biliyordu. Büyük planının tepesinde üç krallık vardı, bitkiler, hayvanlar ve mineraller. Bunların altında omurgalılar, omurilik taşıyan hayvanlar, eşekler, kertenkeleler ve benzeri, bir sınıf içinde memeliler, yavrularını emziren yaratıklar, gibi takımlar vardı, cins bir basamak aşağıdaydı, bunu türler takip ediyor. Türlerin altında çeşitler vardı, İnsan türü içinde bu çeşitlere ırklar deniyordu. Elbette boy, erkek veya kadın, saç veya göz rengi, ses tonu gibi kendine has özellikleri olan bireyler, bir kişi, bir bitki veya bir hayvan vardır. Ancak bireyleri bu şekilde sınıflandırmazsınız, bunun yerine onları daha sonra sınıflandırabileceğiniz bir gruba koyarsınız. Daha sonra bilim adamları, Linnaeus'un orijinal sistemine aileler, alt aileler ve kabileler gibi ekstra rütbeler eklemeleri gerektiğini keşfettiler. Aslanlar, kaplanlar ve evcil kediler artık kedi ailesinde toplanıyor. Tüm bireysel bitki ve hayvanların toplamı canlılar dünyasını oluşturur ve BUFF'ın, bu temel kategorinin bireyin kesin olan tek kategori olduğunda ısrar ederken bahsettiği şey buydu. Linnaeus için asıl önemli olan seviye türün seviyesiydi. Her bitki türünü, çiçeklerin erkek ve dişi kısımlarına göre tanımlamak için basit bir sistem tasarladı. Amatör botanikçilerin ormanlarda ve tarlalarda dolaşmasına ve gördüklerini tanımlamasına olanak sağladı. Sadece bitkilerde olmasına rağmen Linnaeus'un cinsel sistemi bazı insanları rahatsız etti ve aynı zamanda birkaç hafif erotik şiiri de teşvik etti. En önemlisi, bitkileri sınıflandırması işe yaradı. Botaniğe gerçek bir destek sağladı. Linnaeus'un ölümünden sonra önemli bitki koleksiyonları, Londra Linnean Society'yi kuran zengin bir İngiliz tarafından satın alındı. 200 yıldan fazla bir süre sonra bugüne kadar aktiftir. Linnaeus'un bitki ve hayvanları tanımlamak için kullandığı isimlerin çoğunu hala kullanıyoruz. Bunlardan biri, insanları, yani primatları da kapsayan hayvanlar takımıydı. Bu düzeni bizimle birçok özelliği paylaşan maymunlar, maymunlar, lemurlar ve diğer hayvanlarla paylaşıyoruz. Linnaeus, bir türün diğerine evrimleşebileceğine inanmıyordu, Tanrı'nın, bitki ve hayvan türlerinin her birini ayrı ayrı yarattığına inanıyordu. Ancak insanların doğanın bir parçası olduğunu ve doğal dünyayı incelerken kullandığımız kuralların aynı zamanda insanlığı anlamak için de kullanılabileceğini fark etti. Şu ya da bu bitki ya da hayvan grubunun biyolojik bir tür olduğunu söylerken tam olarak ne demek istediğimiz, doğa bilimcilerin kafasını karıştırmaya devam etti. Hala öyle, ancak Linnaeus'un çerçevesi bir yüzyıl sonra bitkileri seven başka bir doğa bilimci olan Charles Darwin tarafından değiştirildi. Bölüm 20. Havalar ve Gazlar Hava, çok eski bir kelimedir. Gaz kelimesi çok daha yenidir, yalnızca birkaç yüzyıllıktır ve havadan gazlara geçiş çok önemliydi. Antik Yunanlılar için hava dört temel elementten biriydi, yalnızca tek bir şeydi. Ancak Robert Boyle'un 17. yüzyıldaki deneyleri bu görüşe meydan okudu ve bilim insanları, etrafımızı saran ve hepimizin soluduğu havanın birden fazla maddeden oluştuğunu fark etmeye başladılar. O andan itibaren birçok kimyasal deneyde neler olduğunu anlamak çok daha kolay oldu. Pek çok deneyde köpüren ya da bir anda havaya uçan ve sonra havaya kaybolan bir şey üretildi. Bazen deney havayı değiştiriyor gibiydi, kimyagerler genellikle gözlerini sulandıran amonyak ya da çürük yumurta kokan hidrojen sürfit üretiyorlardı. Ancak gazları bir şekilde toplayamadığımız için neler olduğunu bilmek zordu. Isaac Newton ölçümün önemli olduğunu göstermişti ancak atmosferde gevşek halde bulunan bir gazı ölçmenin zor olduğunu göstermişti. Bu yüzden kimyagerler saf gazları toplamanın yollarını bulmak zorundaydı. Bunu yapmanın en yaygın yolu, kimyasal deneyi kapalı bir kutu gibi küçük, kapalı bir alanda yürütmekti. Bu kapalı alan daha sonra bir tüple tamamen suyla dolu baş aşağı bir kaba bağlandı. Eğer gaz suda çözülmezse ki bazı gazlar çözülebilir, yukarıya doğru kabarcıklar çıkarabilir ve suyu aşağı doğru itebilir. Usta bir din adamı olan Steven Hales, gazları toplamak için çok etkili bir su banyosu tasarladı. Hales, uzun yaşamının çoğunu o zamanlar bir taşra köyü olan ve şimdi Londra'nın içinde kalan Tedington'ın papazı olarak geçirdi. Mütevazı ve emekli bir adamdı, aynı zamanda son derece meraklıydı ve sürekli deneyciydi. Deneylerinden bazıları oldukça korkunçtu, atlarda, koyunlarda ve köpeklerde kan basıncını içi boş bir tüpü doğrudan atardamara sokarak ölçtü. Bu, uzun bir cam tüpe bağlandı ve kan basıncına eşit olan kanın ne kadar yükseldiğini ölçtü. Bir at için, kanın tepeden fışkırmasını önlemek için cam tüpün 2,7 metre yüksekliğinde olması gerekiyordu. Hales ayrıca bitkilerdeki öz suyunun hareketini inceledi ve bitkilerin farklı kısımlarının büyümesini ölçtü. Sapları ve yaprakları üzerine düzenli aralıklarla küçük mürekkep lekeleri çizdi ve ardından bitkinin büyümesinden önceki ve sonraki lekeler arasındaki mesafeleri kaydetti. Tüm parçaların aynı oranda büyümediğini gösterdi. Hales daha sonra bitkilerin farklı koşullarda nasıl tepki verdiğini görmek için gaz toplama aparatını kullandı. Atmosfere hala denildiği gibi, havayı kullandıklarını gördü. 1727'de yazdığı Sebze Statikleri adlı kitabı, bitkilerin enerji kaynağı olarak güneş ışığının nasıl kullandığını, Karbondioksiti ve suyu şekere ve nişastaya dönüştürebildiğini ve oksijeni, soluyabildiğini, ifade eden fotosentezin daha sonraki keşfinin temellerini attı. Bu gezegenimizdeki en temel süreçlerden biri ama biz kendimizi aşıyoruz ve o aşamada kimsenin oksijenden haberi yoktu. 6. Bölümdeki nüma kelimesini hatırlıyor musunuz? Pneumatik sadece hava ile ilgili anlamına gelir ve pneumatik kimya hava kimyası 18. yüzyılda bilimin en önemli alanlarından biriydi. Orada hava kelimesinin çoğul olduğunu fark ettiniz mi? Pneumatik kimya 1730'lardan itibaren aynı durumdaydı. Sadece değildi eski hava kavramı yerini onun aslında çeşitli gaz türlerinden oluştuğuna dair çok daha dinamik bir fikre bırakıyordu. Bilim adamları aynı zamanda çoğu maddenin doğru koşullar sağlandığında gaz halinde bulunabileceğini veya gaza dönüşebileceğini de keşfediyorlardı. Stephen Hales, su banyosuyla ve hayvanların olduğu kadar bitkilerin de havaya ihtiyaç duyduğunu göstererek öncülük etmişti. Bu, havanın, bir şey yandığında açığa çıkan bir gaz olduğu anlaşıldı. İskoçyalı bir doktor ve kimyager olan Joseph Black, bu havayı, sabit hava olarak adlandırdığı, topladı ve bitkilerin içinde yaşayıp onu kullanabileceğini, ancak hayvanların yalnızca sabit hava içeren bir kaba konulursa öleceğini gösterdi. Nefes almak, başka bir şeye ihtiyaçları vardı. Siyahın, sabit havası, artık karbondioksit, CO2, olarak adlandırılıyor ve bunun bitki ve hayvanların yaşam döngülerinin önemli bir parçası olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda küresel ısınmaya yol açan, sera etkisinin, ana nedeni olan bir, sera gazıdır. Münzevi bir aristokrat olan Henry Cavendish, günlerini Londra'daki evindeki özel laboratuvarında deneyler yaparak ve ölçerek geçirdi. Sabit hava hakkında daha fazlasını keşfetti ve çok hafif olan ve sıradan havanın varlığında kıvılcım çıktığında patlayan başka bir hava topladı. Buna, yanıcı hava, adını verdi. Artık buna hidrojen diyoruz ve patlamanın sudan başka bir şey olmayan berrak bir sıvı ürettiği ortaya çıktı. Kevin Dish ayrıca nitrojen gibi diğer gazlarla da çalıştı. Pnömatik kimya araştırmalarında hiç kimse Joseph Priestley kadar başarılı olamadı. Priest'li dikkat çekiciydi. Bir din adamı olarak din, eğitim, politika ve elektrik tarihi üzerine kitaplar yazdı. İsa'nın Tanrı'nın oğlu değil, yalnızca çok büyük bir öğretmen olduğuna inanan protestan bir grubun üyesi olan Üniteryen oldu. Priyestli aynı zamanda bir materyalistti ve doğadaki her şeyin maddenin tepkimeleriyle açıklanabileceğini öğretiyordu, bir, ruha ya da, cana ihtiyaç yoktu. Desteklediği Fransız devriminin ilk günlerinde Birmingham'daki evi, Kendisi gibi liberal dini ve sosyal görüşlerin kanal boyunca devrim getirebileceğinden korkan insanlar tarafından yakıldı. Hayatının son 10 yılını yaşadığı Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçtı. Priesti aynı zamanda çok meşgul bir kimyagerdi. Soda yapmak için sabit hava kullanıyordu, bu yüzden bir dahaki sefere gazlı içecek içtiğinizde onu hatırlayın. Priyestli birçok yeni gaz tespit etti ve tüm pneumatik kimyagerler gibi oda cisimler yandığında ne olacağını merak etti. Yanmada havanın rol oynadığını biliyordu ve aynı zamanda etrafımızı saran sıradan havadan daha güçlü bir şekilde yanmayı sağlayan bir tür hava, bir gaz olduğunu da biliyordu. Bu, havayı, cıva oksit olarak bildiğimiz bir maddeyi ısıtıp, gazı bir su banyosunda toplayarak elde etti. Bitkilerin sabit havada yaşayabildiği gibi hayvanların da bu ortamda yaşayabileceğini gösterdi. Priestley'in yeni havası özel bir şeydi, gerçekten de nefes alma ve yanmanın yanı sıra birçok kimyasal reaksiyonda yer alan prensip gibi görünüyordu. Tüm bunların, Fulogiston, adı verilen bir maddeyle açıklanabileceğini ve yanabilen her şeyin, yanma sürecinde açığa çıkan Fulogiston'u içerdiğini düşünüyordu. Etraftaki hava flojistonla doygun hale geldiğinde artık yanamazlar. Pek çok kimyacı, maddeler yandığında ne olduğunu ve neden bazı, havanın kapalı bir kaptaki maddeleri bir süreliğine yaktığını ve sonra onları söndürdüğünü açıklamak için bu flojiston fikrini kullandı. Bir parça kurşunu yakarsanız, ürün, geriye kalan, orijinal parçadan daha ağır olacaktır. Bu, bilim adamlarının kurşunun içinde bulunduğunu ve yanma yoluyla açığa çıktığını düşündüğü fluojistonun negatif bir ağırlığa sahip olması gerektiğini, yani onu içeren her şeyi, onu içermeyen şeylerden daha hafif hale getirdiğini öne sürdü. Çoğu şey yandığında, ürünler toplanması ve tartılması zor olan gazlardır. Örneğin bir tahta dalı yaktığınızda görülmesi kolay olan ürün, yani kül, orijinal daldan çok daha hafif olur, Ürünün toplam ağırlığını elde etmek için açığa çıkan gazların toplanması, tartılması ve eklenmesi gerekir. Priyest planında, oksijen dediğimiz şeyin yerini filojiston aldı, tek fark, neredeyse tam tersi özelliklere sahip olmasıydı. Priyest e göre, nesneler yandığında filojistonu kaybediyor ve hafifliyorlardı, ama oksijenle birleştiklerini söyleyebiliriz ve bu gerçekleştiğinde işlerin daha da ağırlaştığını artık biliyoruz. Mum kapalı bir kapta söndüğünde veya bir fare ya da kuş bir süre sonra kapalı bir kapta mühürlendikten sonra öldüğünde priesti bunun nedeninin havanın phlogistonla doymuş olması olduğunu söyledi, artık bunun oksijenin tükenmiş olmasından kaynaklandığını biliyoruz. Çok dikkatli deneyler yapmanın, dikkatli ölçümler yapmanın ama sonuçları çok farklı şekillerde açıklamanın mümkün olduğunu hatırlatır bize. Oksijene adını veren adam, hala modern kimyanın, babası, olarak anılıyor. Antoine Laurent Lavoisier, Fransız devrimi sırasında şiddetli bir ölümle karşılaştı. Kimyager olduğu için değil, vergi çiftçisi, olduğu için tutuklandı, yargılandı ve giyotinle idam edildi. Devrim öncesi Fransa'da zengin adamlar vergi tahsildarı olmak için devlete ücret ödeyebilir ve daha sonra toplayabileceklerini ellerinde tutabilirlerdi. Sistem çürüktü ama Lavoisier'in onu kötüye kullandığına dair hiçbir kanıt yok. Aslında devrimden önce zamanının çoğunu devlet için önemli bilimsel ve teknik araştırmalar yaparak, imalat ve tarımla ilgili bir dizi önemli soruyu araştırarak geçirdi. Ama o bir aristokrattı ve devrimci liderler ondan ve sınıfından nefret ediyordu ve bunun bedelini ödedi. Priyestli, Kevin Dish ve diğer pneumatik kimyagerler gibi Lavoisier'de coşkulu bir deneyciydi ve karısı tarafından yardım edildi. Aslında Madame Lavoisier bilimde önemli bir isimdi. Marie-Anne Pierette de Paltze, Lavoisier henüz 14 yaşındayken, o 28 yaşındaydı, evlendi ve birlikte laboratuvarda çalıştılar, deneyler yaptılar, okumalar yaptılar ve sonuçları kaydettiler. Ayrıca Madame Lavoisier büyüleyici bir ev sahibesiydi. O ve kocası, bilim ve teknolojideki en son gelişmeleri tartışan bilgili kadın ve erkekleri ağırladı. Onlarınki gerçek partnerlerin mutlu bir evliliğiydi. Lavoisier bir okul çocuğu olarak bilimi seviyordu. Keskin zekası ve bilimsel hırsı küçük yaşlardan itibaren belliydi. O zamanlar kimya okuyan çoğu öğrenci gibi o da filojistin fikriyle büyüdü, ancak bu fikirdeki bazı mantıksal ve deneysel kusurları ortaya çıkardı. Lavoisier mevcut en iyi aparata sahip olmaya kararlıydı. O ve eşi, her zaman kimyasal deneylerde doğruluğu artırmak amacıyla yeni laboratuvar ekipmanı tasarladılar. İçindeki maddeleri tartmak için çok hassas teraziler kullanıyordu. Deneyler, birkaç farklı deney onu, eşyalar yandığında tüm ürünlerin toplam ağırlığının arttığına ikna etti. Bu, yanmanın ürettiği gazların toplanmasını ve tartılmasını içeriyordu. Lavoisier ayrıca biz, ve diğer hayvanlar, nefes aldığımızda neler olduğunu araştırmaya devam etti. Bu deneyler ona, hem yanma hem de solunumda yer alan maddenin tek, gerçek bir element olduğunu ve filojistin gibi bir tür madde olmadığını garanti etti. Bu element, aynı zamanda asitlerin oluşması için de gerekli görünüyordu. Asitlerin ve alkalilerin, ikincisine bazen, bazlar, da denir, kimyasal reaksiyonları uzun süredir kimyagerleri büyülemişti. Robert Boyle'un turnusol kağıdı icatını hatırlıyor musunuz? Lavoisier bu çalışmaya devam etti. Aslında oksijenin, asit oluşturucu, anlamına gelir, asitlerde o kadar önemli olduğuna ve her zaman bu elementi içerdiğine inanıyordu. Artık bunun doğru olmadığını biliyoruz. En güçlü asitlerden biri olan hidroklorik asit, hidrojen ve klor içerir, ancak oksijen içermez. Ancak Lavoisier'in oksijen hakkında söylediklerinin çoğu bugün hala bilgimizin bir parçası. Artık bunun bir şeylerin yanması veya bizim nefes almamız için gerekli olan element olduğunu ve görünüşte farklı olan bu iki sürecin pek çok ortak noktasının olduğunu biliyoruz. İnsanlar, vücudumuza günlük fonksiyonlarımızı yerine getirebilmek için enerji vermek amacıyla, yediğimiz şekeri ve diğer şeyleri, yakmak veya işlemek için oksijeni kullanır. Lavoisier ve eşi 1780'lerde kimyasal deneylerine devam ettiler ve 1789'da, Fransız devriminin hemen arifesinde Lavoisier en ünlü kitabını yayınladı. İngilizce başlığı Elements of Chemistry'dir ve sadece budur. Deneyler ve ekipmanlarla ilgili bilgilerle dolu, kimyasal elementin doğası hakkındaki düşüncelerini içeren, konunun ilk modern ders kitabıdır. Artık bir elemente kimyasal deneylerle daha fazla parçalanamayan bir madde diyoruz. Bileşik, doğru deney yapıldığında parçalanabilen elementlerin birleşimidir. Yani su, hidrojen ve oksijen olmak üzere iki elementten oluşan bir bileşiktir. Bu ayrım Lavoisier'in önemli kitabının merkezinde yer alıyordu. Onun elementler veya basit maddeler listesi, çoğu henüz keşfedilmemiş olduğundan kimyagerlerin şu anda tanıdığı tüm elementleri içermiyordu. Şunu içeriyordu: ışık ve ısı gibi şaşırtıcı şeyler. Ancak Lavoisier, bir element ile bir bileşik arasındaki farkı anlamak için temel çerçeveyi ortaya koydu. Kimya dilinin kesin olması gerektiğine olan inancı da aynı derecede önemliydi. Birkaç meslektaşıyla birlikte Lavoisier, İyi bir bilim yapmak için kullandığınız kelimelerde kesin olmanız gerektiğini göstererek, konusunun dilini yeniden düzenledi. Linnaeus da aynı fikirdeydi. Kimyacıların, dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir kimyagerin tamamen aynı şeylerle uğraştıklarını bilmesi için deney yaptıkları bileşiklere ve elementlere atıfta bulunabilmeleri gerekiyordu. Yalnızca kelimeler aracılığıyla düşünüyoruz, diye yazdı. Lavoisier'den sonra kimyagerler giderek daha fazla ortak bir dil paylaşıyordu. Bölüm 21 Küçük Madde Parçaları Atomların eskiden oldukça kötü bir adı vardı. Atomların rastgele ve amaçsız bir evrenin parçası olduğu fikrini savunan eski Yunanlıları hatırlıyor musunuz? Peki bugün atomlardan oluşması nasıl bu kadar doğal görünüyor? Modern, atom, son derece saygın bir Quaker olan John Dalton'un buluşuydu. Bir dokumacının oğlu olarak doğduğu yerin yakınında, İngiliz göller bölgesinde iyi bir okula gitti. Özellikle matematik ve bilimde yetenekliydi ve ünlü kör bir matematikçi onun bilimsel tutkularını teşvik etti. Dalton, fabrikaların her türlü malın yapımında hakim olmaya başladığı erken sanayi devrimi sırasında gelişen ve hızla büyüyen bir kasaba olan Manchester yakınlarına yerleşti. Burada öğretim görevlisi ve özel öğretmen olarak çalıştı. Kendi rahatsızlığından yola çıkarak renk körlüğü hakkında konuşma yapan ilk kişi oydu. Uzun yıllar renk körlüğüne, Daltonizm, adı verildi. Renk körü olan birini tanıyorsanız muhtemelen erkektir, çünkü kızlar bu durumdan nadiren muzdariptir. Dalton, Manchester edebiyat ve felsefe topluluğunda kendini evindeymiş gibi hissetti. Aktif üyeleri, hiç evlenmemiş bu utangaç adam için bir tür geniş aile haline geldi. Manchester'ın, lit, ve fil, 18. yüzyılın sonlarından itibaren Avrupa ve Kuzey Amerika'daki kasaba ve şehirlerde kurulan birçok benzer topluluktan biriydi. Elektrikçi Benjamin Franklin, Philadelphia'daki Amerikan felsefe topluluğunun kurucularından biriydi. Doğa felsefesi, elbette şimdi, bilim dediğimiz şeydi. Manchester toplumunun adındaki, edebiyat, bize bilimin entelektüel faaliyetin diğer alanlarından henüz ayrılmadığını hatırlatıyor, üyeler Shakespeare'in oyunlarından arkeolojiye ve kimyaya kadar her türlü konudaki konuşmaları dinlemek için bir araya gelirdi. Kimyacıların çoğunlukla diğer kimyagerlerle veya fizikçilerin yalnızca diğer fizikçilerle konuştuğu uzmanlaşma çağı gelecekte yatıyordu. Bu kadar geniş bir yelpazeye yayılmak ne kadar heyecan verici. Dalton, Manchester'ın bilimsel yaşamında öncü bir ışıktı ve çalışmaları, Avrupa ve Kuzey Amerika'da giderek takdir görmeye başladı. Kimyada bazı önemli deneysel çalışmalar yaptı, ancak o zamanki ve şimdiki itibarı kimyasal atom fikrine dayanıyordu. Daha önceki kimyagerler, kimyasalların birbirleriyle reaksiyona girdiğinde bunu öngörülebilir yollarla yaptıklarını göstermişlerdi. Hidrojen, bir kısmı oksijen olan, sıradan havada, yandığında, ürün her zaman su olur ve eğer dikkatli bir şekilde ölçerseniz, birleşerek su oluşturan iki gazın oranlarının her zaman aynı olduğunu görebilirsiniz. Bunu evde denemeyin çünkü hidrojen çok kolay yanar ve patlayabilir. Aynı tür düzenlilik gazlar, sıvılar ve katılarla yapılan diğer kimyasal deneylerde de yaşandı. Neden? Lavoisier'e göre geçen yüzyılda bunun nedeni, elementlerin maddenin temel birimleri olması ve daha küçük parçalara ayrılamamasıydı. Dalton maddenin en küçük birimine, atom, adını verdi. Bir elementin atomlarının hepsinin aynı, ancak diğer elementlerin atomlarından farklı olduğu konusunda ısrar etti. Atomları ısıyla çevrelenmiş son derece küçük, katı madde parçaları olarak düşünüyordu. Atomun etrafındaki ısı, atomların ve diğer atomlarla birleştiğinde oluşturdukları bileşiklerin nasıl oluştuğunu açıklamasına yardımcı oldu. Atomlar çeşitli hallerde bulunabilir. Örneğin, hidrojen ve oksijen atomları katı buz halinde, en az ısıya sahip olduklarında, sıvı su veya su buharı halinde, en fazla ısıya sahip olduklarında, mevcut olabilirler. Dalton, atomlarını temsil edecek şekilde küçük kesikli modeller yaptı. Bileşiklerin adlarını ve reaksiyonlarını yazarken yerden ve zamandan tasarruf etmek için, tıpkı modern bir kısa mesaj gönderiyormuş gibi karton kesiklerini sembollerle işaretledi. İlk başta sistemi kolayca kullanılamayacak kadar garipti ama doğru fikirdi, bu yüzden kimyacılar yavaş yavaş elementlerin ve dolayısıyla Dalton atomlarının sembolü olarak baş harfleri kullanmaya karar verdiler. Böylece hidrojen, H, oksijen, O, ve karbon, C, oldu. Karışıklığı önlemek için bazen başka bir harfin eklenmesi gerekiyordu, örneğin, daha sonra helyum keşfedildiğinde H olamayacağı için, H, oldu. Dalton'un atom teorisinin güzelliği, kimyagerlerin bu madde parçacıkları hakkında gerçekte asla göremeyecekleri şeyleri bilmelerine olanak sağlamasıydı. Bir elementteki tüm atomlar aynıysa, o zaman aynı ağırlığa sahip olmaları gerekir, böylece kimyagerler bir tanesinin diğerine göre ne kadar ağır olduğunu ölçebilirler. Farklı türde atomlardan oluşan bir bileşikte, bileşikte her bir atomun ne kadarının bulunduğunu bağıl ağırlığa göre ölçebildiler. Dalton aslında tek bir atomun ağırlığını ölçemiyordu, dolayısıyla atom ağırlıkları yalnızca diğer atomların ağırlıklarıyla karşılaştırılıyordu. Dalton bu konuda öncülük yaptı ve her zaman doğru sonuca ulaşamadı. Örneğin, oksijen ve hidrojen birleşerek suyu oluşturduğunda, bir hidrojen atomunun ve bir oksijen atomunun işin içinde olduğunu varsaydı. Dikkatli tartımına dayanarak hidrojenin atom ağırlığını 1, hidrojen bilinen en hafif elementti, oksijenin atom ağırlığını ise 7 olarak verdi, yani ağırlık oranlarının 1'e 7, yani 1 bölü 7 olduğunu söyledi. Atom ağırlıklarını her zaman tam sayılara yuvarlıyordu ve üzerinde çalıştığı karşılaştırmalı ağırlıklar onun haklı olduğunu gösteriyordu. Aslında sudaki ağırlık oranları daha çok 1 bölü 8'e benzer. Artık her su molekülünde 2 hidrojen atomu bulunduğunu biliyoruz, dolayısıyla atom ağırlıklarının oranı aslında 1 bölü 16'dır, 1 hidrojene 16 oksijen. Oksijenin mevcut atom ağırlığı 16'dır. Hidrojen sihirli ağırlığını korumuştur. Dalton'un verdiği 1 bölü 1. Hidrojen sadece en hafif atom değil, aynı zamanda evrendeki en yaygın atomdur. Dalton'un atom teorisi, elementlerin veya atomların belirli oranlarda nasıl birleştiğini göstererek kimyasal reaksiyonları anlamlı hale getirdi. Yani, hidrojen ve oksijen su oluşturduğunda, karbon ve oksijen karbondioksit oluşturduğunda, Nitrojen ve hidrojen ise amonyum oluşturduğunda bunu yapar. Bu düzenlilik ve tutarlılığın yanı sıra ölçüm için giderek daha doğru hale gelen araçlar, kimyayı 19. yüzyılın başlarında en ileri bilim haline getirdi. Dalton'un atom teorisi temelini oluşturdu. Humphrey Davy bu kimyanın merkezindeydi. Dalton sessizken Davy gösterişli ve sosyal açıdan hırslıydı. Dalton gibi o da işçi sınıfından geliyordu ve Cornwall'da iyi bir yerel okula gitti. O da şanslıydı. Davi'yi aile doktoru olması için eğitecek olan yakındaki bir doktorun yanında çırak olarak çalıştı. Bunun yerine Davi, kendisini kimya ve yabancı diller konusunda eğitmek için ustasının sahip olduğu kitapları kullandı. Bristol'a taşındı ve hastaları tedavi etmek için farklı gazlar kullanan özel bir tıp kurumunda asistan oldu. Oradayken Davi, gülme gazı, olarak adlandırılan nitroz oksitle deneyler yaptı çünkü onu soluduğunuzda gülme isteği uyandırıyordu. Davy'nin 1800 yılında basılan gaz hakkındaki kitabı bir sansasyon yarattı, çünkü nitro oksit, eğlence amaçlı bir ilaç, haline gelmişti ve nitro oksit partileri çok revaçtaydı. Davi ayrıca gazı soluduğunuzda ağrı hissetmediğinizi belirterek, bunun tıpta faydalı olabileceğini öne sürdü. Doktorların onun önerisini kabul etmesi 40 yıl sürdü ve gaz modern diş hekimliği ve tıpta hala bazen anestezik olarak kullanılıyor. Davi'nin tutkularını yalnızca büyük Londra şehri tatmin edebilirdi. Bilimi orta sınıf halka sunan bir kuruluş olan Kraliyet Enstitüsü'nde kimya alanında öğretim görevlisi olma şansını yakaladı. Showman Davi orada başarılı oldu. Kimya üzerine yaptığı konuşmalar büyük kalabalığın ilgisini çekti, insanlar öğrenmek için olduğu kadar eğlenmek için de derslere sık sık giderlerdi. Davi Enstitü'de profesör oldu ve araştırması gelişti. Diğer kimyagerlerle birlikte Volta'nın ilk pili olan elektrik yığınının kimyasal kullanımını keşfetti. O çözeltiler oluşturmak için bileşikleri sıvılarda çözdüler ve daha sonra yığını içlerinden elektrik akımı geçirmek için kullandılar ve olanları analiz ettiler. Gördüğü şey, birçok çözümde elementlerin ve bileşiklerin yığının negatif veya pozitif uçlarına, kutuplarına, çekildiğiydi. Davi bu yolla birkaç yeni element tanımladı, örneğin sodyum ve potasyum, her ikisi de negatif kutbun etrafında birikmişti. Sodyum, opyanusları tuzlu yapan ve yiyeceklerimize koyduğumuz madde olan sodyum klorür bileşiğinin bir parçasıdır. Yeni elementler keşfedildiğinde Davi de onlarla deneyler yapabiliyor ve göreceli atom ağırlıklarını hesaplayabiliyordu. Volta'nın yığını, pozitif ve negatif kutuplarıyla kimyagerlerin atomlar ve kimyasal bileşikler hakkındaki düşüncelerini de değiştirdi. Pozitif yüklü cisimler negatif kutba, negatif yüklü cisimler ise pozitif kutba doğru gidiyordu. Bu, elementlerin neden birbirleriyle doğal olarak birleşme ilimleri olduğunu açıklamaya yardımcı oldu. İsveçli kimyager Jans Jacob Berzelius, bu gerçeği ünlü kimyasal bileşim teorisinin merkezine yerleştirdi. Berzelius zor bir çocukluk geçirdi. Her iki ebeveyni de o küçükken öldü ve çeşitli akrabaları tarafından büyütüldü. Ancak büyüdü ve Avrupa'nın en etkili kimyagerlerinden biri oldu. Doktorluk eğitimi alırken kimyasal araştırmaların zevkini keşfetti ve yaşadığı İsveç'in başkenti Stockholm'de kimyager olarak çalışabildi. Ayrıca, özellikle bir kimyager için heyecan verici yerler olan Paris ve Londra'ya da çok seyahat etti. Davy gibi Berzelius'la çözeltideki bileşiklere bakmak için volta yığınını kullandı. Bu yolla birçok yeni element keşfetti ve bunların atom ağırlıklarının daha doğru olduğu listeleri yayınladı. Yeni bileşikler oluşturmak için bir araya gelen maddelerin bağıl ağırlıklarını dikkatlice analiz ederek veya bileşikleri parçalayıp ardından ürünleri dikkatlice ölçerek ağırlıkları hesapladı. 1818 tarihli kimyasal tablosu 45 elementin atom ağırlıklarını listeliyordu, hidrojen hala bir, di. Ayrıca 2000'den fazla bileşiğin bilinen bileşimlerini de veriyordu. Dalton'un elementleri isimlerinin ilk bir veya iki harfine göre tanımlama geleneğini yaygınlaştıran kişi Berzelius'tu. karbon için C, kalsiyum için K ve benzeri. Bu, kimyasal reaksiyonların dilinin okunmasını çok daha kolay hale getirdi. Bileşiklerde bir elementin birden fazla atomu bulunduğunda bunu harften sonra gelen bir sayıyla gösterdi. Berzelius sayıyı harfin üstüne yerleştirdi. Ancak bilim insanları artık aşağıya koyuyor, o iki, iki oksijen atomu olduğu anlamına geliyor. Bunun dışında Berzelius da bizim bugün yaptığımız gibi kimyasal formüller yazdı. Berzelius inorganik bileşikler konusunda organik olanlardan çok daha iyiydi. Organik bileşikler karbon içeren ve canlılarla ilişkili olanlardır, şekerler ve proteinler buna iki örnektir. Organik bileşikler genellikle kimyasal olarak inorganik olanlardan daha karmaşıktır ve Berzelius'un çoğunlukla incelediği asitler, tuzlar ve minerallerden oldukça farklı şekillerde reaksiyona girme eğilimindedirler. Berzelius, vücudumuzda, ya da ağaçlar ve inekler gibi diğer canlılarda, meydana gelen reaksiyonların laboratuvarda meydana gelen reaksiyonlarla aynı şekilde açıklanamayacağını düşünüyordu. Organik kimya onun yaşamı boyunca Fransa ve Almanya'da geliştiriliyordu ve her ne kadar bu kimyagerlerden uzak dursa da aslında onların araştırmalarına katkıda bulunuyordu. İlk olarak, en önemli organik bileşik türlerinden birini tanımlamak için, protein kelimesini kullandı. İkincisi, üçüncü bir madde mevcut olmadığı sürece birçok kimyasal reaksiyonun gerçekleşmeyeceğini fark etti. Bu üçüncü şeye, katalizör, adını verdi. Reaksiyonu hızlandırarak yardımcı oldu, ancak birleşen veya parçalanan diğer kimyasalların aksine reaksiyon sırasında aslında değişmedi. Katalizörler doğanın her yerinde bulunur ve onların nasıl çalıştıklarını anlamaya çalışmak, Berzelius'un zamanından bu yana birçok kimyacının hedefi olmuştur. Avrupa'nın başka yerlerinde, atomlar, kimyagerlerin işlerini anlamalarına yardımcı oluyordu. Ancak hala birçok bulmaca vardı. 1811'de İtalya'da fizikçi Amedeo Avogadro cesur bir açıklama yaptı. O kadar cesurdu ki neredeyse 40 yıl boyunca kimyagerler tarafından ihmal edildi. Sabit bir hacimde ve aynı sıcaklıkta herhangi bir gazın parçacık sayısının her zaman aynı olduğunu ilan etti. Avogadro hipotezi olarak adlandırılmaya başlanmasının önemli sonuçları oldu. Bu, gazların moleküler ağırlıklarının, geliştirdiği bir formül kullanılarak doğrudan hesaplanabileceği anlamına geliyordu. Onun fikri veya hipotezi aynı zamanda Dalton'un atom teorisinin değiştirilmesine de yardımcı oldu. Çünkü en çok incelenen gazlardan biri olan su buharının ilginç bir özelliğini açıkladı. Kimyacılar, bir hidrojen atomu ile bir oksijen atomunun bir su molekülü oluşturduğunu varsayarsak, Belirli bir miktardaki su buharındaki hidrojen ve oksijen hacminin neden yanlış olduğunu uzun zamandır merak ediyorlardı. Su buharındaki her oksijen atomuna karşılık iki hidrojen atomu olduğu ortaya çıktı. Kimyacılar, hidrojen ve oksijen de dahil olmak üzere pek çok gazın doğada tek atomlar halinde değil moleküller halinde var olduğunu keşfettiler. İki veya daha fazla atomun bir araya gelmesiyle, H2 ve O2 diyebiliriz. Dalton'un atom teorisine ve Berzelius'un elementlerin atomlarının belirli negatif veya pozitif özelliklere sahip olduğu fikrine inanıyorsanız, Avogadro'nun fikirleri mantıklı görünmüyordu. İki negatif oksijen atomu nasıl birbirine bağlanabilir? Bu sorunlar Avogadro'nun çalışmasının uzun süre ihmal edilmesi anlamına geliyordu. Ancak çok sonraları birçok kimyasal bilmeceye anlam kazandırdı ve şimdi kimyagerin atomuna ilişkin anlayışımız açısından temel teşkil ediyor. Bilim genellikle böyledir, tüm parçalar ancak uzun bir süre sonra bir araya gelir ve sonra her şey anlam kazanmaya başlar. Bölüm 22. Kuvvetler, Alanlar ve Manyetizma Dalton'un atomu modern kimyanın yaratılmasına yardımcı oldu, ancak atomlara bakmanın başka yolları da vardı. Başlangıç olarak, bileşikler oluşturmak için bir araya gelmekten çok daha fazlasını yapabilirler. Atomlar sadece kimyasal reaksiyonlara girmezler. Hem Davi hem de Berzelius, bir çözeltideki atomların, çözeltiden bir elektrik akımı geçirildiğinde pozitif veya negatif kutuplara çekilebileceği gerçeğini akıllıca kullanmışlardı, atomlar da, elektriğin bir parçasıydı. Deniz suyu çözeltisinde neden sodyum negatif kutba, klor ise pozitif kutba göç etsin? Bu tür sorular 19. yüzyılın başlarında hararetle tartışıldı. Baş araştırmacılardan biri Michael Faraday'dı. Faraday oldukça dikkat çekici bir adamdı. Sıradan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen o, yalnızca temel bir eğitim aldı. Gençliğini ciltçilik öğrenerek geçirdi. Ancak bilimi keşfetti ve boş zamanlarını bu konuda bulabildiği her şeyi okuyarak geçirdi. Kimya üzerine popüler bir çocuk kitabı hayal gücünü harekete geçirdi ve bir müşteri çalıştığı ciltçi dükkanı ona Humphrey Davy'nin Kraliyet Enstitüsü'ndeki konuşmalarından birini dinlemesi için bir bilet teklif etti. Feride'yi coşkuyla dinledi ve düzgün el yazısıyla dikkatli notlar aldı. Her zaman hevesli bir şekilde notlarını Davi'ye gösterdi. O da bunların doğruluğundan etkilendi, ancak Feride’ya bilimde iş olmadığını ve cihçiliğin geçimini sağlaması gereken bir adam için daha iyi bir meslek olduğunu tavsiye etti. Ancak kısa bir süre sonra Kraliyet Enstitüsü'ndeki bir laboratuvar asistanı görevden alındı ve Davi, Feride’ya işi teklif etti. Hayatının geri kalanında orada kaldı ve burayı büyük bir üne sahip karlı bir yer haline getirmeye yardımcı oldu. Faraday'ın enstitüdeki ilk günleri Davin'in kimyasal sorunlarını çözmekle geçti. Faraday laboratuvarda başarılı oldu ancak daha genel bilimsel problemler hakkında okumaya devam etti. Belirli bir protestan grubunun dindar bir üyesiydi, saatlerinin çoğunu kilisesine adadı ve dini inancı bilimsel araştırmalarına da yön verdi. Oldukça basit bir şekilde, Tanrı'nın evreni olduğu gibi yarattığını, ancak insanoğlunun her şeyin birbirine nasıl uyduğunu anlayabildiğini düşünüyordu. Faraday'ın Kraliyet Enstitüsü'ne katılmasından kısa bir süre sonra Davi ve yeni eşi Avrupa turuna çıktılar ve Feride'yi da yanlarına aldılar. Davy'nin aristokrat karısı, Feride'ye hizmetçi gibi davrandı, ancak 18 aylık tur, Faraday'ın Avrupa'nın önde gelen bilimsel figürlerinin çoğuyla tanışmasına olanak tanıdı. Faraday ve Davi, Londra'ya döndüklerinde birçok pratik sorun üzerinde çalışmaya devam ettiler, madenlerdeki patlamalara neyin sebep olduğu, gemilerin bakır tabanlarının nasıl iyileştirilebileceği, camın optik özellikleri nelerdi? Davi bilimsel siyasetle giderek daha fazla ilgilenmeye başladıkça, Faraday da giderek kendi kendisinin ustası haline geldi ve dikkatini elektrik ile manyetizma arasındaki ilişkiye çevirdi. 1820'de Danimarkalı fizikçi Hans Christian Oersted elektromanyetizmayı keşfetti, elektrik akımının manyetik bir alan yaratacak şekilde yönlendirilmesi. Manyetizma uzun zamandır biliniyordu ve demir iğnesi her zaman kuzeyi gösteren pusula hala kullanışlıdır. Gezginler Clambus'un Amerika'yı keşfetmesinden çok önce pusulayı kullanıyorlardı ve doğa filozofları da neden sadece birkaç maddenin, demir gibi, mıknatıslanabildiğini merak ediyordu. Çoğu şey yapamadı, pusulaların her zaman aynı yönü göstermesi, dünyanın kendisinin devasa bir mıknatıs gibi davranması anlamına geliyordu. Oersted'in elektromanyetizması bilimsel bir ilgi dalgası yarattı ve Faraday bu mücadeleyi üstlendi. Eylül 1821'de bilim tarihinin en ünlü deneylerinden birini tasarladı. Küçük bir manyetik iğne ile çalışırken, iğnenin elektrik akımı taşıyan tellerle çevrelenmesi durumunda dönmeye devam edeceğini gördü. Elektrik, sarmal telin içinden akarken, iğnenin sürekli olarak çekildiği ve sürekli olarak döndüğü bir manyetik alan yarattı. Bu, Faraday'ın, kuvvet çizgileri, olarak adlandırdığı şeyin sonucuydu ve bunun önemini fark etti. İlk defa yaptığı şey, elektrik enerjisini, elektriği, mekanik enerjiye, dönen iğnenin hareketi veya gücüne, dönüştürmekti. Tüm elektrik motorlarımızın çalışma prensibini o icat etmişti. Bunlar da çamaşır makinelerinde, CD çalarlarda veya elektrikli süpürgelerde elektriği güce dönüştürür. Faraday sonraki 30 yıl boyunca elektrik ve manyetizma ile çalışmaya devam etti. O, şimdiye kadar yaşamış en yetenekli deneyicilerden biriydi, işini planlama konusunda düşünceli ve onu gerçekleştirirken dikkatliydi. Kendi kendine eğitimi matematiği içermiyordu, bu nedenle bilimsel makaleleri laboratuvar defterlerine çok benziyordu, ekipmanlarının, yaptıklarının ve gözlemlediklerinin ayrıntılı açıklamaları. Çalışmaları aynı zamanda bilim adamlarının kimyasal reaksiyonlarda elektrik yüklerinin rolünü anlamalarına da yardımcı oldu. 1830'lu yılların başlarında icatlarına elektrik jeneratörü ve elektrik transformatörünü de eklemişti. Elektrik jeneratörünü, kalıcı bir mıknatısı, elektrik akımı oluşturan sarmal bir telin içine ve dışına hareket ettirerek yaptı. Transformatörünü yapmak için, demir bir halkanın etrafına sarılmış bir telden elektrik akımı geçirdi ve bu, halkanın karşı yüzüne sarılı başka bir telde kısa bir elektrik akımına neden oldu. Feride bu deneylerin kabataslak olduğunu biliyordu ama aynı zamanda çok önemli bir şeyin peşinde olduğunu da biliyordu. Elektrik ve manyetizmi arasındaki ilişki ve elektrik enerjisinin mekanik enerjiye dönüşümü, kelimenin tam anlamıyla modern dünyamızı yönlendiriyor. Faraday geniş bilimsel ilgi alanlarını sürdürdü ve zamanının çoğunu bilimsel komitelerde oturarak ve Kraliyet Enstitüsü'nü yöneterek geçirdi. Kurumun bugün hala oldukça popüler olan Noel derslerini başlattı, televizyonda bir tane görmüşsünüzdür. Ancak elektrik ve manyetizma onun başlıca aşkı olarak kaldı. Onun büyüsü bize yeni bir kelime dağarcığı ve birçok yararlı uygulama bıraktı. Hatta icatlarıyla ilgili şakalar bile yaptı. Bir politikacı tarafından elektriğin pratik değeri sorulduğunda şöyle demesi gerekir, efendim, yakında onu vergilendirebileceksiniz. Atlantik'in karşı tarafında, elektriğe ve manyetizmaya olan büyük ilginin dünyayı değiştiren bir başka sonucu daha ortaya çıktı, elektrikli telgraf. Elektrik kabloları aracılığıyla sinyal göndermeye 1800'lerin başında başlandı, ancak Amerikalı Samuel Morse ilk uzun mesafe telgrafını geliştirdi. 1844'te Washington DC'den Baltimore'a 38 milden fazla, kendi adını taşıyan Morse alfabesini kullanarak bir mesaj gönderdi. Telgraf iletişimi tüm dünyada hızla gelişti ve İngilizler bunu, çok uzaklara yayılmış imparatorluklarındaki ileri karakolları birbirine bağlamak için kullandı. Artık insanların birbirleriyle hızlı bir şekilde iletişim kurması ve haberlerin olay gerçekleştikten hemen sonra verilmesi mümkün oldu. Faraday, elektrik ve manyetizmanın neden şaşırtıcı özelliklere sahip olduğunu açıklamak için bir, hareket alanı, fikrini ortaya attı. Alanlar, etki alanları, daha önce bilim adamları tarafından kimyasal reaksiyonların, elektriğin, manyetizmanın, ışığın ve yer çekiminin gizemlerini açıklamaya çalışırken kullanılmıştı. Onlara göre bu şeyler, belirli bir sahada, sahada veya sahada farklı oyunların oynanması gibi, belirli bir alan veya alanda gerçekleşti. Faraday, önemli olanın elektriğin, ışığın veya manyetizmanın gerçekte ne olduğu konusunda fazla endişelenmek yerine faaliyet alanını ölçmek olduğunu öne sürerek bu fikri elektrik ve manyetizma açıklamasının merkezine koydu. Ancak elektrik alanının kuvveti deneylerle gösterilebilir. Faraday, çekimi gibi bir şeyin etkisini boşlukta uygulayabileceğine inanamadı. Faraday bunu mutlak boşluk diye bir şeyin olmadığını varsayarak çözdü. Aksine, uzayın, eter, adı verilen çok rafine bir maddeyle dolu olduğunu savundu. Bu eter, bunun anestezik gaz olan eterle hiçbir ilgisi yoktur, fizikçilerin ve kimyagerlerin pek çok şeyi doğrudan etkiyle açıklamalarını mümkün kılmıştır. Dolayısıyla, Faraday'ın elektrik akımları veya mıknatıslar etrafındaki, alanları, akımın veya mıknatısın eteri oluşturan çok incelikli maddeyi uyarmasının sonucu olabilir. Yer çekimini bu şekilde açıklamak da daha kolaydı. Aksi takdirde eski simyacıların büyülü güçleri gibi garip bir okült güç gibi görünüyordu, Faraday gibi modernlerin inanmadığı bir şeydi. Eter görebileceğiniz veya hissedebileceğiniz bir şey değildi. Ancak fizikçiler bunun deneylerinin sonuçlarını açıkladığını düşünüyorlardı. Britanya'da, deneylerin gerçekte var olmadığını gösterdiği 1900'lerin başlarına kadar eter fikrini kullanmaya devam ettiler. Faraday'ın kuvvetler üzerine yaptığı çalışmaların çoğunun daha faydalı olduğu ortaya çıktı. Daha sonra fizikçiler bunu genişlettiler ve elektrik, manyetizma ve fiziksel dünyanın keşfedildiğinde ortaya çıkardığı diğer birçok olgunun daha iyi matematiksel tanımlarını sağladılar. Faraday matematiği kullanmayan son büyük fizikçiydi. Faraday'ın mirasını gerçekten güvence altına alan kişi, yeni nesil matematiksel fizikçilerden biri olan James Clerk Maxwell'di. Maxwell'den sıklıkla Newton ve Einstein ile aynı nefeste bahsedilir. Kesinlikle tüm zamanların en yaratıcı fizikçilerinden biriydi. Edinburgh'da doğdu ve Cambridge Üniversitesi'ne gidene kadar orada eğitim gördü. Öğretmenlik yapmak için kısa bir süre İskoçya'ya döndü, ancak 1860'da Londra'daki Kings College'a gitti. En verimli yıllarından bazılarını orada geçirdi. Zaten Satürn gezegeninin halkalarını tanımlamıştı ama Londra'da bir renk teorisi geliştirdi ve ilk renkli fotoğrafı çekti. Her zaman elektrik ve manyetizma ile ilgilendi ve onları sıkı bir şekilde bir araya getirdi. Maxwell'den sonra fizikçiler elektromanyetizmayı tanımlamak için matematiği kullanabildiler. Mahoul, Faraday'ın alana ilişkin fikirlerini açıklamak için matematiksel araçlar ve denklemler sağladı. Denklemleri elektromanyetik kuvvetin bir dalga olduğunu gösterdi ve bu tüm fizikteki en önemli keşiflerden biriydi. Bu dalga ışık hızında hareket ediyor ve artık biliyoruz ki güneşten gelen ışık ve enerji elektromanyetik dalgalar halinde bize geliyorlar. Gerçekten de Mahul bildiğimiz tüm dalga aralığını tahmin etmişti, radyo yayınlarına izin veren radyo dalgaları, mutfaklarımızdaki mikrodalgalar, gökkuşağının renklerinin üstünde ve altındaki ultraviyole ve kızılötesi ışık dalgaları, ayrıca x ışınları ve gama dalgaları veya ışınlar. Bu dalgalar artık günlük yaşamın bir parçası. Yine de Maxwell'in öngördüğü zaman bu enerji biçimlerinin çoğu henüz keşfedilmemişti, dolayısıyla onun dehasının takdir edilmesinin biraz zaman alması şaşırtıcı değildi. Elektrik ve manyetizma üzerine incelemesi, 1873, muhtemelen Newton'un prinsip ile 20. yüzyılınkiler arasındaki en önemli fizik kitabıdır. Bu kitabı yazdığı sırada Mahoul, sonraki yıllarda pek çok önemli fizik araştırmasının yapılacağı Cavendish laboratuvarını düzenlemek için Cambridge'e gitmişti. Maxwell'in kendisi de 48 yaşında genç yaşta öldü, ancak bu, istatistikteki özel matematiksel teknikleri kullanarak gazların nasıl davrandığı konusunda temel araştırmalar yürütmesinden önce gerçekleşti. Bu ona, bir gazdaki her biri biraz farklı hızlarda ve farklı yönlerde hareket eden çok sayıda atomun, farklı sıcaklık ve basınçlarda nasıl etkiler yaratacağını açıklama olanağı sağladı. Robert Boyle ve Robert Hooke'un yıllar önce gözlemlediklerini açıklamak için matematiksel araçlar sağladı. Mahoul ayrıca, geri bildirim mekanizmalarının temel konseptini de geliştirdi, yönetici olarak adlandırdığı döngüler halinde ilerleyen süreçler. Bu mekanizmalar teknolojide, 20. yüzyılda yapay zekadaki gelişmelerde ve bilgisayarlarda çok önemlidir. Bunlar aynı zamanda kendi vücudumuzda da olur. Mesela çok ısındığımızda vücut bunu hisseder ve terleriz. Ter buharlaşırken vücudumuzu soğutur veya üşüdüğümüzde ürpeririz ve ürperdiğimizde kaslarımızın kasılması bizi ısıtan ısı üretir. Bu geri bildirim mekanizmaları sabit bir vücut ısısını korumamıza yardımcı olur. Maxwell'in nazik bir mizah anlayışı vardı, son derece dindardı ve kendisini sıkı bir şekilde dizginleyen karısına yakındı. Akşam yemeği partilerinde şöyle demeye eğilimliydi, James, eğlenmeye başlıyorsun, eve gitme zamanımız geldi. Şans eseri laboratuvardaki zevkine engel olmadı. Bölüm 23 Dinozorları Kazmak Çok küçükken dinozorlarla ejderhalar arasındaki farkı anlatmakta zorluk çekiyordum. Resimlerde, büyük dişleri, güçlü çeneleri, pullu derileri ve nazar gözleriyle sıklıkla birbirlerine benziyorlar ve bazen etraflarındaki başka canlılara saldırırken gösteriliyorlar. Her iki yaratık türü de açıkça kaçınılması gereken türlerdendir. Ancak dinozorlar ve ejderhalar arasında önemli bir fark vardır. Ejderhalar, Yunan mitlerinde, İngiltere Kralı Arthur hakkındaki efsanelerde, Çin yeni yılı geçit törenlerinde ve insanlık tarihi boyunca birçok dramada karşımıza çıkar. Ancak güçleri bugün yaratılan hikayelerde hala yer alacak kadar güçlü olsa da, bunlar her zaman insanın hayal gücünün ürünleriydi. Ejderhalar hiçbir zaman var olmadı. Ancak dinozorlar bir zamanlar yaşadılar. İnsanlar onları hiç görmese bile, çok uzun bir süredir buradaydılar. Yaklaşık 200 milyon yıl önce yaşamışlardı ve kemikleri fosil olarak korunduğu için onları tanıyoruz. Bu kemiklerin 19. yüzyılın başlarında keşfedilmesi önemli bir adımdı. Bilim, önce jeologlar, sonra da sıradan insanlar, dünyanın sanıldığından çok daha yaşlı olduğunu fark etmeye başladılar. Paleontoloji, kelimesi, 1822'de Fransa'da bilim adamlarına fosil çalışmalarına bir isim vermek için icat edildi. Fosiller, bir zamanlar canlı olan, ancak koşullar uygun olduğunda öldükten sonra yavaş yavaş taşa, taşlaşmış, dönüşen hayvan ve bitki parçalarının ana hatlarıdır. Fosiller birçok müzede hayranlıkla izlenebilir ve onları toplamak eğlencelidir. Kolay fosillerin birçoğu incelenmek ve sergilenmek üzere zaten toplanmış olduğundan, bugün bunu yapmak daha zordur. Ancak İngiltere'nin güney kıyısındaki Lim Regis gibi bazı yerlerde kayalıklar hala deniz dalgaları tarafından aşındırılıyor ve burada fosiller sıklıkla gün ışığına çıkıyor. İnsanlar binlerce yıldır fosillerle karşılaşıyor. Başlangıçta, fosil, kelimesi, kazılan herhangi bir şey, anlamına geliyordu. Dolayısıyla, fosiller, eski paralar, çömlek parçaları veya güzel bir kuvars taşı olabilir. Ancak toprağa gömülü olan bu nesnelerin birçoğu hayvanların kabuklarına, dişlerine veya kemiklerine benziyordu ve yavaş yavaş, fosil, yaratık parçalarına benzeyen bu şeyler anlamına gelmeye başladı. Deniz hayvanlarının kabukları bazen denizden uzaktaki dağların tepelerinde bulunurdu. Çoğu zaman taşlı kemikler, dişler ve kabuklar bilinen herhangi bir hayvanınkilere benzemiyordu. 1600'lerde doğa bilimciler bulunanlar hakkında kafa yormaya başladıklarında üç tür açıklama geliştirdiler. Birincisi, bazıları bu şekillerin doğadaki, yeni organizma türleri yaratmaya çalışan ama başaramayan, özel bir güç tarafından üretildiğine inanıyordu. Yaşayan bitki ve hayvanlara benziyorlardı ama tam olarak bunu başaramamışlardı. İkincisi, diğerleri fosillerin aslında henüz keşfedilmemiş hayvan veya bitki türlerinin kalıntıları olduğunu savundu. Dünyanın o kadar büyük bir kısmı keşfedilmemiş halde kaldı ki, bu canlılar eninde sonunda dünyanın uzak yerlerinde veya okyanuslarda bulunacaktı. Üçüncü bir bilim adamı grubu, bu organizmaların bir zamanlar canlı olan ancak artık nesli tükenmiş yaratıklar olduğunu öne sürmeye cesaret etti. Eğer bu doğruysa, dünya çoğu insanın düşündüğünden çok daha yaşlı olmalı. Fosil, kelimesinin modern anlamını, yani bir zamanlar canlı olan bir bitki veya hayvanın taşlaşmış kalıntıları anlamına gelen anlamını ancak 18. yüzyılda kazandık. Bunun ne anlama geldiğinin anlaşılması bilimsel düşünceye hakim olmaya başladı. İkna eden bilim adamı bazı hayvanların neslinin tükendiği dünya bir Fransızdı, George Cuvier. Juvier anatomi konusunda çok iyiydi, özellikle farklı hayvan türlerinin anatomisini karşılaştırırken. Balıklara özel bir ilgisi vardı ama, aynı zamanda tüm hayvanlar alemiyle ilgili engin bir bilgisi vardı. Yüzlerce farklı hayvanı parçalara ayırdı, sonra vücutlarının farklı kısımlarını karşılaştırdı ve çeşitli organlarının ne yaptığını araştırdı. Hayvanların, her parçasının kendine özgü bir amacı olan canlı makineler olduğunu savundu. Ayrıca bir hayvanın vücudundaki her şeyin birlikte çalıştığını da fark etti. Örneğin et yiyen hayvanların, avlarının etini parçalamalarını sağlayan köpek dişleri, keskin dişler, vardır. Et yakalayıp beslenerek yaşamak için gereken sindirim sistemi, kaslar ve diğer tüm özelliklere sahiptirler. İnek ve koyun gibi bitkilerle beslenenlerin, ot ve samanın öğütülmesine yardımcı olan düz uçlu dişleri vardır kemik yapıları ve kasları koşmak ve saldırmak yerine ayakta durmak içindir. Cuvier'in hayvanların çok güzel yaratılmış oldukları ve bütünün uyum içinde olduğu inancı, onun sadece bir kısmına bakarak bir hayvanın yapısı ve yaşam tarzı hakkında çok şey söylemesini mümkün kıldı. Bir köpek dişi bulduğunuzda bir etobur bulduğunuzu ve aynı prensipleri fosillere de uygulayacağını söyledi. Başka bir anatomi uzmanıyla birlikte Paris çevresinde bulunan fosiller üzerinde kapsamlı bir araştırma yaptı. Fosillerin genellikle bölgede hala bulunabilen canlı hayvan parçalarına benzediğini, ancak çoğu durumda diş ve kemiklerde küçük ama önemli farklılıklar bulunduğunu keşfettiler. Şans eseri Sibirya'da büyük bir filin donmuş kalıntıları bulundu. Juvier, yünlü mamut olarak adlandırılan bu, yünlü mamutu inceledi ve bunun yalnızca bilinen yaşayan fillerden farklı olmadığını, aynı zamanda bu büyüklükteki bir hayvanın, hala bir yerlerde dolaşıyor olsaydı, daha önce kesinlikle fark edilmiş olacağını savundu. Yani nesli tükenmiş olmalı. Bazı hayvan türlerinin ve bitkilerin, artık neslinin tükendiği fikrini kabul ettiklerinde, Doğa bilimcilerin o zamanlar ortaya çıkan çok sayıda fosili yorumlaması çok daha kolay oldu. İngiltere'de oldukça beklenmedik iki kişinin keşfi, tarih öncesi bir dünya kavramının yaratılmasına yardımcı oldu. Bunlardan ilki Meryem'di. Enink, İngiltere'nin güneyinde, denizin hala aşındırdığı Limrejist'te yaşayan fakir bir marangozun kızıydı. Mary'nin fosil avlaması için mükemmel bir yerdi. Genç bir kızken bile, iyi örneklerin bilim adamlarına ve koleksiyonculara satılabileceği için fosil avına çıktı. Mary ve erkek kardeşi Joseph, fosil toplama ve satma işini geliştirmek için yerel bilgilerini kullandılar. 1811'de garip bir yaratığa ait kafatasını ve ardından diğer kemiklerin çoğunu buldular. 17 fit, 5 metre, uzunluğunda olduğu tahmin edilen bu cisim, daha önce bulunan hiçbir şeye benzemiyordu. Oxford'da sergilendi ve yüzgeçleri olduğundan suda yüzdüğü için kısa süre sonra kelimenin tam anlamıyla, balık kertenkele, anlamına gelen ıştiosaurus adını aldı. Mary, aralarında dev bir kaplumbağaya benzeyen ama onun bir kabuğu olduğuna dair herhangi bir kanıt olmayan bir fosilin de aralarında bulunduğu bir dizi başka etkileyici fosil bulmaya devam etti. Buna, neredeyse sürüngen, anlamına gelen Plesiosaurus adı verildi. Bu keşifler ona şöhret ve bir miktar para kazandırdı. Ancak fosil avcılığı yaygınlaştıkça, rekabetin şiddetli olduğunu fark etti ve işi aracılığıyla kendisini ve ailesini geçindirmekte zorlandı. Mary Anning'in çok az eğitimi vardı ve fosil buluntularını sattıktan sonra üzerindeki kontrolünü kaybetti. Gideon Mantel farklı türde sorunlarla karşılaştı. Kendisi aynı zamanda İngiltere'nin güneyinde bulunan Leves, Sussex'te bir aile doktoruydu ve yakınlardaki kireç taşı ocaklarında bulunan birçok fosile erişimi vardı. Bir doktor olarak iyi bir anatomi bilgisine sahipti ve fosilleri yorumlayabiliyordu. Ancak fosil çalışmalarını yoğun bir tıbbi muayenehaneye ve büyüyen bir aileye uydurmak zorundaydı. Evini bir nevi fosil müzesine çevirmiş ama bu da eşini pek memnun etmemiş. Bulgularını bilim adamlarına sunmak için Londra'ya gitmek, yavaş ve pahalı bir işti. Bu sorunlara rağmen Mantel ısrar etti ve birkaç egzotik canavarı ortaya çıkararak ödüllendirildi. 1820'lerde daha önce görülmemiş türden dişler buldu ve dişlerin asıl sahibine, iguanaya benzer bir dişe sahip, bir tür tropik kertenkele, anlamına gelen iguanodon adı verildi. Bazı hayranları ona buldukları iguanodonun daha eksiksiz bir iskeletini verdi. Mantel ayrıca, bu devasa yaratıklardan bazılarının karada yürüdüğünü doğrulayan zırhlı bir dinozor olan Hylio sorusu da keşfetti. Diğerleri ortaya çıkarıldı kuş özellikleri taşıyan bu garip dünyada denizde, karada ve havada yaşayan canlılar vardı. Bu devasa, muhteşem canlıların müzelerde yeniden canlandırıldığını gördüğümüzde, onları ilk kez ortaya çıkaran kadın ve erkeklerin ne kadar zorlandığını anlamak zor. Fosilleşmiş kemikler çoğunlukla dağılmıştı ve iskeletlerde bazı parçalar eksikti. Bulguları karşılaştırabilecekleri yalnızca sınırlı sayıda canlı veya fosilleşmiş hayvan vardı ve keşiflerini tarihlendirecek modern tekniklerin hiçbiri yoktu. Bulgularının boyutunu yalnızca, buldukları kemikleri, örneğin uyluk kemiği, Filler veya gergedanlar gibi büyük canlı hayvanlarla karşılaştırarak tahmin edebiliyorlardı. Tahmini boyutlar şaşırtıcıydı. Parçalardan bütün iskeleti yeniden oluşturmak ve hayvanın ne yemiş olabileceği, nasıl hareket ettiği ve karada mı, suda mı, havada mı yoksa bunların bir kombinasyonunda mı yaşadığı hakkında spekülasyon yapmak için Cuvier ilkesini kullandılar. Daha fazla dinozor keşfedildikçe ve dünyadaki yaşamın erken tarihi hakkında daha fazla şey öğrenildikçe fikirlerinin çoğunun gözden geçirilmesi gerekti. Ancak bulguları, yaşadığımız dünya hakkındaki düşüncelerimizi sonsuza kadar değiştirdi. Dinozor avcıları, kamuoyunun dünyanın ne kadar eski olduğunu ve insan ortaya çıkmadan çok önce karmaşık canlıların nasıl yaşadığını anlamasını sağladı. Bu antik dünya onların hayal gücünü cezbetti ve birçok popüler dergide fantastik resimler ortaya çıktı. Charles Dickens gibi yazarlar, okuyucularının neden bahsettiklerini anlayacağını bilerek bu dev sürüngenlerden söz edebilirler. Dinozor, adı ilk kez 1842'de kullanıldı, kabaca, korkunç derecede büyük kertenkele anlamına geliyordu. Yalnızca İngiltere'de değil, başka yerlerde de yeni dinozor türleri ortaya çıkarılmaya devam edildi. Hızlı bir şekilde dünyadaki yaşamın genel tarihine entegre edildiler ve dünyadaki süreleri, bulundukları kayaların yaşlarına göre kabaca hesaplandı. Onlara, dinozorlar, adını veren Richard Owen, bilimsel kariyerini ilerletmek için bu canlılar üzerinde yaptığı kendi çalışmalarını kullandı. Bugün Londra'daki Doğa Tarihi Müzesi olan binanın arkasındaydı. Harika bir müze ve içinde hala dinozorların önemli bir yeri var, sergilenenlerin çoğu Mary Anning gibi insanlar tarafından bulunan orijinal örnekler. 1851'de Londra, bir dizi dünya fuarının ilkine ev sahipliği yaptı. Büyük sergi olarak adlandırılan sergi, dünyanın her yerinden bilim, teknoloji, sanat, ulaşım ve kültür sergilerini bir araya getirdi. Sergi, Londra'nın tam kalbinde, H.Y.D.E. Park'ın merkezinde yer alan devasa bir cam ev olan, Kristal Saray, adlı inanılmaz cüretkar bir binada gerçekleştirildi. 33 metre yüksekliğinde, 124 metre genişliğinde ve 563 metre uzunluğundaydı. İnsanlar cam ve çelikten bu kadar büyük bir şey inşa edilemeyeceğini düşünüyordu ama Joseph Paxton yaptı. Victoria dönemi beyefendileri için büyük seralar inşa etme tecrübesine sahip bir bahçıvan ve inşaatçıydı. Sergi daha önce yaşanan hiçbir şeye benzemiyordu ve 6 ay boyunca dünyanın her yerinden 6 milyon insan onu görmek için akın etti. Kapandığında Crystal Palace yıkıldı ve Londra'nın güney ucundaki Sidon'un parka taşındı. Bu sitenin geliştirilmesinin bir parçası olarak dünyanın ilk tema parkı oluşturuldu. Dinozorlara ve tarih öncesi dünyanın diğer canlılarına adanmıştı. Iguanodon, Iştiosaurus, Megalosaurus ve diğer hayvanların devasa kopyaları inşa edildi ve insan yapımı bir gölün içine ve çevresine yerleştirildi. Iguanodon o kadar büyüktü ki, 1853 yılının yılbaşı arifesinde 24 misafir, devasa gövdesini oluşturmak için kullanılan kalıpta akşam yemeği yedi. Cam bina 1936'da korkunç bir yangında yanmasına rağmen bölge bugün hala kristal saray olarak anılıyor. Yeniden inşa edilen dinozorların bazıları şu anda pek iyi görünmüyor ama yangından sağ kurtuldular ve bugün yıpranmış ve yıpranmış halde görülebiliyorlar. Ama yine de geçmişin muhteşem hatırlatıcıları. Artık dinozorlar çağı hakkında çok daha fazla şey biliyoruz. Pek çok farklı tür bulundu ve bunların yaşlarını mantel veya ovundan daha kesin olarak belirleyebiliyoruz. Bazen çok çabuk ortadan kaybolduklarını söylüyoruz. Bir sonraki bölümde göreceğimiz gibi jeolojik zaman çok yavaştır. Demek istediğimiz, büyük dinozorların yaklaşık 60 yıl kadar önce devasa bir asteroitin dünyaya çarpması sonucu, muhtemelen iklimdeki değişiklikler nedeniyle yok olduğudur. 5 milyon yıl önce. Ama hepsi ortadan kaybolmadı. Daha küçük dinozorlardan bazıları hayatta kaldı ve gelişti ve onların soyundan gelenleri her gün bahçenizde görebilirsiniz. Onlara kuşlar denir. Bölüm 24. Gezegenimizin Tarihi Antik canavarların kemiklerini ortaya çıkarmak hikayenin sadece bir kısmı. Kırsal alanda yürürken, bir vadinin ortasından genellikle bir nehrin veya derenin aktığını fark etmişsinizdir. Vadileri de tepeler ve dağlar çevreleyecek. Dünyanın bazı bölgelerinde, örneğin İsviçre Alplerinde, dağların çok yüksek ve vadilerin çok derin olması dikkat çekicidir. Dünyanın özellikleri nasıl oluştu? Her yıl depremler, volkanik patlamalar, nehirler ve buzullar nedeniyle manzara değiştiği için dağlar ve vadiler her zaman şimdiki gibi olamazlardı. Herhangi bir yılda değişiklik çok az olabilir, ancak yaşamınız boyunca bile gözle görülür farklılıklar meydana gelir. Kıyı şeritleri aşınıyor ve evler bazen denize düşüyor. Bunu birkaç veya daha fazla nesille çarptığınızda, değişiklikler daha da büyük olur. Şiddetli depremler, volkanlar ve tsunamiler tu yeni bir şey değil. İtalya'da Napoli yakınlarında bulunan Bezüvyanardağ milattan sonra 79'da patladı. Pompeii adlı kasabayı altına gömdü, birçok insanı öldürdü ve volkanik patlamalar meydana geldi. Kül ve lav kıyı şeridini önemli ölçüde değiştirdi. Bugün Pompei’nin oraya yerleşen Kül ve Pomza'dan çıkan sokaklarında yürüyebilirsiniz. Birçok kişi bu tür dramatik olayların ne anlama geldiğini merak etti. Bazıları bunların daüstü eylemler olduğunu düşünüyordu. Ancak 1600'lerin sonlarından itibaren gözlemciler dünyayı doğa tarihinin bir nesnesi olarak incelemeye başladılar. Modern jeoloji, üç problemle boğuştuklarında doğdu. Birincisi, tarihi anlamanın yeni bir yoluydu. Eski zamanlarda, tarih, aslında, açıklama, anlamına geliyordu. Doğa tarihi yalnızca dünyanın ve üzerindeki şeylerin bir tanımıydı. Tarih, yavaş yavaş modern anlamını, zaman içinde değişime kavuştu. Her şeyin hızla değişmesine alışız. kıyafetler, müzik, saç modelleri, argo ve bilgisayar ve cep telefonlarıyla ilgili her şey. 1950'lerdeki insanların fotoğraflarını görüyoruz ve o zamanlar ne kadar farklı göründüklerini düşünüyoruz. Bu aslında yeni değil örneğin Romalılar eski Yunanlılardan farklı giyiniyordu ama değişimin hızı artık çok daha hızlı. Bu nedenle değişimi doğal kabul ediyoruz. Tarih bu değişimin incelenmesidir. İkinci sorun ise zaman sorunuydu. Aristoteles dünyanın sonsuz olduğunu ve her zaman yaşadığı zamanki gibi olduğunu varsaydı. Eski Çinli ve Hintli bilim adamları da dünyanın çok yaşlı olduğuna inanıyorlardı. Hristiyan ve İslam'ın yeryüzüne ilişkin görüşlerinin ortaya çıkışıyla birlikte zaman daraldı. Yazar Sir Thomas Brown 1642'de şöyle demişti, zaman anlayabiliriz, bizden yalnızca beş gün daha eskidir. Gün, önceki beş günde yer, gök, yıldızlar, güneş, ay, bütün bitki ve hayvanlar yaratıldı. Brown gibi Hristiyanlara göre gezegenimiz olan dünya, Adem ile Havva'nın cennet bahçesinde ilk şafağı görmesinden kısa bir süre önce yaratılmıştı. İncili dikkatlice okursanız ve Eski Ahit'te adı geçen Adem ile Havva'nın soyundan gelenlerin tüm yaşlarını toplarsanız, bu ilk çift için yaklaşık bir tarih verir. 1600'lerin ortalarında İrlandalı bir başpiskopos Tam da bunu yaptı. Eklemesi ona dünyanın milattan önce 22 Ekim 4004'te akşamın erken saatlerinde yaratıldığını söyledi. Kesin olmak Başpiskopos Uscher'in hesaplamaları 1650'lerde pek çok Hristiyan tarafından kabul edilmedi. Ancak dünyanın jeolojik özelliklerinin nasıl oluştuğunu bilmek isteyen insanlar için, örneğin dünya 6000 yaşından küçükse nehir vadilerinin nasıl yavaş yavaş ortaya çıktığını açıklamak zordu. Bu sınırlı zaman dilimi aynı zamanda deniz kabuklarının mevcut okyanus ve denizlerin çok üzerindeki dağ zirvelerinde nasıl bulunabildiğini açıklamakta da zorluklar yarattı. Jeologların her şeyden önce ihtiyaç duyduğu şey, dünyanın var olması için daha fazla zaman bulmaktı. Daha sonra gözlemledikleri şeyler bir tür mantıklı perspektife oturtulabildi. Ve bunu yaptılar. 17. yüzyılın sonlarından başlayarak doğa bilimciler, Dünyanın Us şirin izin verdiği birkaç bin yıldan daha yaşlı olması gerektiğini tartışmaya başladılar. Birkaç 10 yıl sonra Comte de Buffon 19. bölümde tanıştığımız öncü doğa tarihçisi kozmoloji ile jeolojiyi birleştiren bir plan geliştirdi. Onun kozmolojisi dünyayı başlangıçta güneşten fırlatılan çok sıcak bir top olarak görüyordu. Yavaş yavaş soğudu ve yaşam mümkün hale geldi. Kiliseyi rahatsız etmemek için kesin diline dikkat ederek, geçici olarak dünyanın güneşten ayrıldığı tarihi yaklaşık 80 bin yıl önce koydu. Üçüncü sorun kayaların ve minerallerin doğasını anlamaktı. Bütün kayalar aynı değildir. Bazıları sert, bazıları yumuşak ve ufalanabilir ve farklı türde malzemelerden yapılmıştır. Ayrıca farklı yaşlarda görünüyorlardı. Kayaları ve mineralleri adlandırmak ve analiz etmek, Onları inceleyen jeologların dünya tarihinin bir resmini oluşturmasına olanak sağladı. Almanya'da Abraham Werner bu ilk çalışmaların çoğunu yaptı. Bir üniversitede çalıştı ama aktif olarak madencilikle uğraştı. Yerin derinliklerindeki madenler, dünya yüzeyinde kolayca elde edilemeyen malzemelerden örnekler sağlayarak bilim adamlarına yardımcı oldu. Werner kayaları sınıflandırmasını sadece bileşimlerine değil aynı zamanda göreceli yaşlarına da dayandırdı. En eskileri çok sertti ve fosil içermiyordu. Dolayısıyla belirli bir yerde bulunan kaya türleri, o yerin diğer yerlere göre yaşı hakkında ipucu sağlıyordu. Aşağıya doğru kazmak, kaya ve toprak katmanlarının, jeologların adlandırdığı şekliyle katmanlar, Fosil içerdiği yerlerde bunlar da hem fosillerin hem de içinde bulundukları katmanların göreceli yaşları hakkında ipuçları sağlıyordu. Fosillerin bu tarihleme sürecinde çok önemli olduğunu gösteren kişi ise araştırmacı William Smith'ti. Smith, 19. yüzyılın başlarında Britanya'nın kanallarının inşasına yardım etti. Demir yollarından önce su, malları, özellikle de kömür gibi ağır şeyleri taşımanın en iyi yoluydu. Smith, kilometrelerce araziyi ölçerek yeni bir kanal için en iyi rotanın belirlenmesine yardımcı oldu. İngiltere ve Galler'in jeolojik haritasını oluştururken yavaş yavaş fark ettiği şey, yer kabuğunun bir katmanının en önemli özelliğinin yalnızca içerdiği kaya türü değil, aynı zamanda içinde bulunabilecek fosiller olduğuydu. Dünyanın tarihine ilişkin genişletilmiş zaman çizelgesi, farklı kaya türlerinin anlaşılması ve simitin fosillerin önemine dair iç görüsü sayesinde jeologlar dünyanın tarihini, okumaya, çalışabilirler. 1800'lerin başında çoğu jeolog, felaket uzmanıydı. Madencilik, kanal inşaatı ve ardından demiryolu inşaatı yoluyla elde edilen kayıtları bir araya getirerek, volkanların ve depremlerin daha önce yer kabuğunun derinlerine gömülmüş katmanları fırlattığı birçok örnek buldular. Dolayısıyla çoğu doğa bilimciye göre dünya tarihi, dünya çapındaki şiddet olaylarının, felaketlerin, yaşandığı dönemlerle ayrılan istikrar dönemlerinden biriymiş gibi görünüyordu. Sel felaketleri felaket olarak kabul edildi, bu nedenle jeologlar bulgularını İncil'e uydurmaya çalışırken, yakın zamanda, jeolojik açıdan, evrensel bir tufan da dahil olmak üzere, Geçmişte büyük ve yaygın bir su baskını olduğuna dair kanıtların var gibi görünmesinden mutlu oldular. Nuh'un hayvanları ikişer ikişer gemisine aldığı yer. Felaket uzmanları, dünya tarihi hakkındaki görüşlerini destekleyecek pek çok kanıt buldular. Çeşitli katmanların herhangi birindeki fosiller, alttaki veya üsttekilerden belirgin farklılıklar gösteriyordu. Yeni katmanlarda, eski katmanlardakilerden daha çok günümüzde yaşayan bitki ve hayvanlara benzeyen fosiller vardı. George Cuvier, geçtiğimiz bölümde tanıştığımız, Paris'te karşılaştırmalı anatomiyi kullanıyor ve Paris'teki hayvanların canlı resimlerini yeniden oluşturuyordu. Geçmiş çağlar, takipçilerinden biri, Oxford Üniversitesi'nde jeoloji dersi veren liberal bir İngiliz din adamı olan William Buckland'dı. Buckland, İncil'deki tufana ilişkin jeolojik kanıt arayışında özellikle enerjikti. Açıkça sudan kaynaklandığını düşündüğü pek çok şey buldu, enkazlar mağaralara sürüklendi, kayalar ve hatta büyük kayalar tarlalara yayıldı. 1820'lerde bunların Nuh tufanının sonucu olduğundan çok emindi, 1840'lara gelindiğinde jeolojik araştırmalar daha fazla ayrıntıyı ortaya çıkardıkça, bundan daha az emin oldu. Buzulların, devasa buz nehirleri, Britanya'da bile etkili olabileceğini fark etti. Buz yavaş yavaş ilerledikçe geride kalmış olabilecek dağılmış kayalar gibi şeylere daha ikna edici bir açıklama getirdiler. 1820'lerde ve 1830'larda çoğu jeolog, bu eski felaketlerin yeni jeolojik katmanlarla çakıştığına inanıyordu. Katmanlardaki fosiller genellikle biraz farklı olduğundan, Dünya tarihinin bir dizi felaket olayından, büyük seller, şiddetli depremler ve ardından gelen yeni koşullara uyum sağlayan yeni bitki ve hayvanların yaratılmasından oluştuğu sonucuna vardılar. Var olmak, görünen o ki, dünya en büyük ihtişamına, yani insanlığın yaratılışına hazırlanırken ilerici bir tarih geçirmişti. Bu şema, yaratılış kitabındaki yaratılış anlatımıyla ya 6 günlük yaratılışın aslında 6 uzun dönem olduğunu varsayarak ya da İncil'in yalnızca son yaratılışı, yani insanoğlunun yaşını tanımladığını varsayarak uyuyordu. 1830'da genç bir avukattan jeolog olan Charles Lyell bu genel açıklamaya karşı çıktı. Lyell Fransa ve İtalya'daki kayalara ve fosillere bakmıştı. Oxford'da jeoloji okuyordu ve öğretmeni felaket uzmanı William Buckland'dı. Lyell, Buckland'ın jeolojik vizyonundan memnun değildi. Lyell, eğer dünya üzerinde etkili olan jeolojik kuvvetlerin aslında her zaman aynı, aynı olduğunu varsayarsak, ne gösterebiliriz diye sordu. Felaket karşıtlarına, karşı çıkan, üniformiterlerin, lideri oldu. Lyell, dünyanın jeolojik tarihinin ne kadarını açıklayabildiğini görmek istedi. Tek düzelik ilkesini kullanarak, şu anda dünyanın jeolojik olarak çok aktif olduğunu görebiliyordu, hala yanardağlar, su baskınları, erozyon ve depremler vardı. Eğer bu değişikliklerin hızı uzun zaman öncekiyle aynıysa, bu, eski şiddetli felaket dönemlerine dair tüm kanıtları açıklamaya yeterli miydi? Evet, dedi ve bunun nedenlerini üç ciltlik jeolojinin ilkeleri adlı eserinde açıkladı. Kendisinin ve diğer jeologların araştırmalarını dikkatle dikkate alarak önümüzdeki 40 yıl boyunca onu revize edecekti. Layer'in tek düzelikçiliği felaketlerden kurtulmaya ve Nuh tufanı gibi mucizelere güvenmeye yönelik cesur bir girişimdi. Jeologları, kilisenin müdahalesi olmadan dünya tarihini yorumlama konusunda özgür bırakmak istiyordu. Layıl, insanlığın evrende özel bir konuma sahip, eşsiz, ahlaki bir yaratık olduğuna inanan son derece dindar bir adamdı. Ve o, felaketçilerin, bitki ve hayvanların art arda yaratılmaları ve günümüzde yaşayanlara giderek daha fazla yaklaşmaları yönündeki fikrinin evrime çok benzediğini çoğu kişiden daha açık bir şekilde gördü. Felaket savunucuları derindeki fosilleri sığ olanlarla karşılaştırıp ilerleme görürken, Layıl bunun yerine fosillerin genel bir gelişme göstermediğini savundu. Yerin derinliklerindeki eski bir katmanda bir memeli fosili ortaya çıktığında çok heyecanlandı. Memeliler genellikle yalnızca son katmanlarda bulunuyordu, bu da ona insanlar dışında bitki ve hayvanların tarihinde gerçek bir ilerleme olmadığını gösteriyordu. Eğer ilerleme gibi görünüyorsa bu sadece bir tesadüftü. Tarih öncesi çağlarda var olan türlerin çok az bir kısmı fosil olarak korunabilmişti. Charles Lyell modern jeolojinin yaratılmasına yardımcı oldu. Jeoloji hakkındaki düşünce tarzı ve kapsamlı saha çalışması olağanüstüydü. Eğer dünyamızın yeterince uzun bir tarihi olsaydı, şu anda olup bitenleri basitçe gözlemleyerek ve geçmişi açıklamak için günümüzün jeolojik olaylarını veya kuvvetlerini kullanarak pek çok şeyin açıklanabileceğini gösterdi. Genç bir doğa bilimci olan Charles Darwin, Lyell'in jeolojinin ilkelerinden çok etkilenmişti. İlk cildi yanına aldı ve diğer ikisini kendisine gönderdi. Beagle ile dünya çapındaki seyahatlerine başladı. Darwin, yolculuğu sırasında jeolojik dünyaya, depremler, kayalar ve fosiller dünyasına, Lyell'in gözleriyle baktığını söyledi. Ancak fosil kayıtlarının gerçekte ne anlama geldiği konusunda çok farklı sonuçlara vardı. Bölüm 25 Dünyanın En Büyük Gösterisi Kırsal alanda yürüyüşe çıktığınızda kendinizi dünyanın sizin bölgenize ait ağaçların, çiçeklerin, memelilerin, kuşların ve böceklerin arasında bulacaksınız. Bir hayvanat bahçesine gidin ve çok uzaklardan gelen egzotik bitki ve hayvanları bulacaksınız. Bir doğa tarihi müzesine gidin, milyonlarca yıllık fosiller, belki de dev dinozor iskeletleri bulacaksınız. Tüm bu canlı ve fosil türlerinin aslında birbiriyle akraba olduğunu bize öğreten kişi, Charles Darwin adında sessiz, mütevazı bir adamdı. Kendimiz hakkındaki düşüncelerimizi değiştirdi. Carl Linnaeus biyolojik türlerin sabit olduğu düşüncesiyle bitki ve hayvanları isimlendirmiştir. Onları hala onun ilkelerine göre adlandırıyoruz. Bunu yapabiliriz çünkü artık bitki ve hayvanların değiştiğini bilmemize rağmen bu çok yavaştır. Biyolojik bir türün gerçek anlamı vardır. Ancak türlerde çeşitlilik vardır. Çocuklar ebeveynlerinden farklı olabilir, belki daha uzun boylu, farklı saç renginde veya daha büyük burunlu. Etrafta dolaşan genç meyve sinekleri yazın çürüyen meyveler de ebeveynlerinden farklıdır, ancak boyutları nedeniyle görülmesi zordur. Bir çöpteki yavru köpekler veya kediler arasındaki farkları görmek daha kolaydır. Darwin'in fark ettiği şey, biz görsek de görmesek de ebeveynler ile onların çocukları arasındaki farklılıkların çok önemli olduğuydu. Biz onları her zaman takdir edemesek bile, doğa bunu yapabilir ve yapar. Darwin'in bu hayati kavrayışa giden yolu macera ve sessiz düşüncelerle doluydu. Darwin'in babası ve büyük babası başarılı doktorlardı. Büyük babası Erasmus Darwin'in bitki ve hayvanların nasıl evrimleştiğine dair bir teorisi vardı ve bilimle ilgili şiirler yazıyordu. Annesi o 8 yaşındayken ölmesine rağmen Charles mutlu bir çocuktu. Doğa sevgisini keşfetti ve kimya setiyle deneyler yaptı. Okulda sadece ortalama bir öğrenciydi. Babası onu tıp eğitimi alması için Edinburgh Üniversitesi'ne gönderdi ama o doğa tarihi ve biyolojiyle daha çok ilgileniyordu. Gördüğü ilk cerrahi operasyon onu fiziksel olarak hasta ettikten sonra asla doktor olamayacağını biliyordu. Darwin acıya karşı her zaman son derece duyarlı olmuştur. Edinburgh'daki başarısızlığının ardından din adamı olma düşüncesiyle Cambridge Üniversitesi'ne temel sanatlar eğitimi almak üzere gitti. Sınavlarını geçti. Sadece. Ancak botanik ve jeoloji profesörleriyle kurduğu dostluklar nedeniyle Cambridge'in hayati öneme sahip olduğu ortaya çıktı. Ona doğa bilimci olması için ilham verdiler. John Henselov onu Cambridge kırsalında bitki toplamaya götürdü. Adam Sejvik, yerel kayaları ve fosilleri incelemek için onunla birlikte gallere gitti. Sejvik'le yaptığı bu turun ardından Darwin Üniversiteden mezun olmuştu ve bir sonraki adımda ne yapacağından emin olamayarak yarım kalmış bir durumdaydı. Alışılmadık bir teklifle kurtuldu, kraliyet donanmasından kaptan Robert Fitzroy liderliğindeki HMS Beagle gemisinde yapılacak bir araştırma yolculuğunda, gentleman doğa bilimci olmak ister miydi? Babası hayır dedi ama amcası, babasını bunun gerçekten harika bir fikir olduğuna ikna etti. Beagle yolculuğu Charles Darwin'in eseriydi. Gemi yavaş yavaş dünyanın çevresini dolaşırken, Aralık 1831'den Ekim 1836'ya kadar neredeyse 5 yıl boyunca Darwin evinden uzaktaydı. Denizde geçirdiği zamanın büyük bölümünde deniz tutuyordu ama aynı zamanda karada, özellikle Güney Amerika'da çok zaman geçirdi. Her türlü doğa olayını olağanüstü bir gözlemciydi, manzaralar, insanlar ve onların gelenekleri, bitkiler, hayvanlar ve fosiller. Binlerce örnek topladı ve hepsini dikkatlice etiketleyerek eve gönderdi. Bugün bir blok yazacaktı ama eve geldikten sonra yayınladığı harika bir günlük tuttu. Araştırmalar Dergisi, 1839, Hemen popüler oldu ve şimdiye kadar yapılan en önemli bilimsel yolculuklardan birinin klasik bir anlatımı olmaya devam ediyor. Bunu Beagle'ın yolculuğu olarak biliyoruz. Darwin'in evrimle ilgili fikirleri gelecekte üzerinde çalışılacaktı ama o zaman bile bitki ve hayvanların zaman içinde nasıl değiştiğini özel olarak merak ediyordu. Araştırma dergisi okuyucularına özellikle üç önemli şeyi anlattı. Birincisi, Darwin Şili'deyken, Beagle'ın güvenli ortamında, kıyı şeridinin seviyesini çarpıcı biçimde neredeyse 4,5 metre kadar yükselten şiddetli bir deprem yaşadı. Darwin, Lyell'in Jeoloji Prensipleri kitabının bir kopyasını yanında taşıyordu ve Lyell'in, deprem gibi şiddetli olayların geçmişi açıklayabileceği fikrinden çok etkilenmişti. Şili'deki deprem Darwin'i Lyell'in haklı olduğuna ikna etti. İkincisi, Darwin canlı türleri ile son bitki ve hayvan fosilleri arasındaki ilişkilerden etkilenmişti. Güney Amerika'nın doğu yakasında yaşayan büyük armadillolar ve benzer fosiller buldu, benzer, ancak açıkça aynı türe ait değil. Pek çok başka örnek keşfetti ve diğer doğa bilimcilerin bulduklarına kendi örneğini ekledi. Üçüncüsü ve en ünlüsü Galapagos adalarındaki keşifleriydi. Bu ada grubu, Güney Amerika'nın batı kıyısından yüzlerce kilometre uzaktadır. Burada, çoğu tek bir adaya özgü olan dev kaplumbağalar ve güzel kuşlar da dahil olmak üzere bazı şaşırtıcı bitki ve hayvanlar vardı. Darwin adaların birçoğunu ziyaret etti ve dikkatle örnekler topladı. Bir kaplumbağanın hangi adadan geldiğini söyleyebilen yaşlı bir adamla tanıştı, bu adalardaki kaplumbağaların görünümü o kadar spesifikti ki. Ancak Darwin bulduğu şeyin önemini ancak İngiltere'ye döndükten sonra fark etmeye başladı. Bir kuş uzmanı baktı farklı adalardan toplanan ispinozların aslında farklı türlerden oldukları ortaya çıktı. Görünüşe göre Galapagos'un her adası bir tür mini değişim laboratuvarıydı. Beagle, Güney Amerika'yı terk ederek Pasifik'i geçerek Avustralya'ya, ardından Afrika'nın güney ucunun altına doğru yelken açtı. Güney Amerika'ya kısa bir ziyaret daha yaparak İngiltere'ye döndü. Gemi 1836'da İngiltere'ye geri döndüğünde Darwin, yola çıkan gergin genç adamdan çok farklı, birinci sınıf bir doğa bilimci olmuştu. Geri gönderdiği raporlar, mektuplar ve örnekler sayesinde ülke içinde de bilimsel bir itibar kazanmıştı. Sonraki birkaç yılını keşif gezisinde topladığı şeylerin çoğu üzerinde çalışarak ve üç kitap yazarak geçirdi. Ayrıca kuzeni Emma Vecmud ile evlendi ve kent kırsalında büyük bir eve taşındı. Downhouse, hayatının geri kalanında onun evi, en önemli işini yapacağı yer olacaktı. Gizemli bir hastalığa yakalandığı ve sık sık hasta olduğu için evde olmayı seviyordu. Hastalığı her neydi ise ve sorununun ne olduğunu hala bilmiyoruz, Emma ile onun 9 çocuğu vardı. Ayrıca sürekli olarak kitap ve makaleler yazdı. Bunlardan biri biyoloji tarihinin en önemli kitabıdır, 1859'da yayınlanan Türlerin Kökeni üzerine. Bu kitabın yayınlanmasından yıllar önce Darwin, Dönüşüm üzerine özel defterlerini tutmaya başlamıştı. İlkine 1837'de Beagle yolculuğundan döndükten kısa bir süre sonra başladı. 1838'de Darwin, Thomas Malthus'un nüfus prensibi üzerine denemesini okudu. Bir din adamı olan Malthus Çoğunlukla neden bu kadar çok insanın fakir olduğuyla ilgileniyordu? Fakirlerin çok erken evlenmesini ve düzgün bakamayacakları kadar çok çocuk sahibi olmalarını önerdi. Maltıs, tüm hayvan türlerinin hayatta kalabileceklerinden çok daha fazla yavru ürettiğini söyledi. Kediler, her biri 6 veya daha fazla yavru kediyle yılda 3 yavru doğurabilir. Her yıl bir meşe ağacı binlerce meşe palamudu üretir ve her meşe palamudu başka bir ağaca dönüşebilir. Sinekler her yıl milyonlarca genç sinek üretebilir. Bu bitki ve hayvanların tüm yavruları hayatta kalsaydı ve bu durum sonraki nesillerde de devam etse, çok geçmeden dünya tamamen kediler, meşe ağaçları veya sineklerle kaplanırdı. Maltıs, çok fazla israf olduğu için tüm bu fazladan yavruların gerekli olduğuna inanıyordu. Doğa serttir, dışarısı zordur. Darwin, Malthus'un makalesini okuduğunda, neden bazı gençlerin bunu başardığını, bazılarının ise başaramadığını keşfettiğini fark etti. Bu aynı zamanda bitki ve hayvanların neden uzun süreler boyunca çok yavaş bir şekilde değiştiğini de açıklayabilir. Hayatta kalanların kardeşlerine göre bazı avantajları olması gerekir ve en uygun olanın hayatta kalması, veya Darwin'in dediği gibi doğal seçilim söz konusu olacaktır. Darwin, tüm yavruların hızlı koşucular gibi bazı özellikleri ebeveynlerinden miras aldığını düşündü. En yararlı özelliklere sahip olan yavruların hayatta kalma olasılıkları daha yüksekti, biraz daha hızlı koşabiliyorlardı ya da dikenleri biraz daha dikenliydi. Yani bu özellikler seçilmiş olacaktır çünkü bu özelliklere sahip olmayan daha az başarılı bireyler, kendi yavrularına sahip olacak kadar uzun süre hayatta kalamayacaklardır. Darwin doğadaki değişimin çok yavaş olduğunu fark etti. Ancak, insanlar süreçten sorumlu olduğunda, bitki ve hayvanlarda arzu ettikleri özellikleri seçtiğinde değişimin çok daha hızlı olabileceğini bildiğimizi savundu. Kendisi buna yapay seçilim adını verdi ve insanlar bunu binlerce yıldır yapıyor. Darwin güvercin yetiştirdi ve güvercin meraklısı arkadaşlarıyla birçok mektup alışverişinde bulundu. Yetiştiricilerin civciv yetiştirmek için belirli özelliklere sahip güvercinleri dikkatlice seçmeleri durumunda, gösteri güvercinlerinin şekillerinin ve davranışlarının ne kadar hızlı değişebileceğini biliyordu. Çiftçiler aynı şeyi inekleri, kuzuları ve domuzlarıyla yapıyordu. Bitki yetiştiricileri de ürünlerini iyileştirmeye veya daha güzel çiçekler üretmeye çalışırken aynı şeyi yaptılar. Bir çoban köpeğinin bulldog'dan ne kadar farklı olduğunu biliyorsun. Yetiştiricinin arzu ettiği özellikleri seçmesi durumunda hayvanlarda çeşitlilik yaratmak kolaydır. Darwin, doğanın çok daha yavaş hareket ettiğini, ancak yeterli zaman ve doğru çevre koşulları sağlandığında tamamen aynı şeyin gerçekleştiğini gördü. Galapagos adalarındaki kuşlar ve kaplumbağalar hakkında öğrendikleri, doğal seçilimin nasıl çalıştığını gösteriyordu. Yerel koşullar, toprak, yırtıcı hayvanlar, yiyecek kaynakları, her adada biraz farklıydı. Yani yerel bitki ve hayvanlar farklı yerel koşullara uyum sağlamışlardı. Çeşitli ispinoz türlerinin gagaları farklı şeyler için, seçilmişti, yiyecek bulabildiler, kaplumbağaların üzerinde yaşayan tohumlar, meyveler veya keneler. Darwin'in öğrendiği gibi bazı durumlarda, tüm ispinozlar hala yakın akraba olmasına rağmen, farklılıklar farklı türler yaratacak kadar büyümüştü. Zaman ve izolasyon, önemli değişikliklerin meydana gelmesine olanak tanıdı ve yeni türler gelişti. Darwin sessizce geniş çapta okudu ve diğer birçok gözlemi topladı. 1838'de teorisinin kısa bir taslağını, 1842'de ise daha uzun bir versiyonunu yazdı. Ancak düşüncelerini yayınlamadı. Neden? Haklı olduğundan emin olmak istiyordu. Yaşayanlar dünyası hakkında devrimci bir bakış açısına sahip olduğunu ve açıklaması ikna edici olmadığı takdirde diğer bilim adamlarının onu ciddi şekilde eleştireceğini biliyordu. Edinburgh'lu bir yayıncı ve amatör doğa bilimci olan Robert Chambers, 1844'te tür değişimine ilişkin kendi versiyonunu anonim olarak yayınladı. Chambers'ın yaratılışın doğal tarihi izleri bir sansasyon yarattı. Dönüşüm, sıcak bir konu haline geldi. Chambers, canlı türlerinin önceki türlerin soyundan geldiğine dair pek çok delil toplamıştı. Fikirleri oldukça belirsizdi ve bunun nasıl olduğuna dair gerçek bir teorisi yoktu. Birçok hata yaptı. Kitabı çok iyi satıldı. Ancak önde gelen bilim adamları Darwin'in ikna etmeyi umduğu insanlar tarafından sert bir şekilde eleştirildi. Böylece Darwin bekledi. Beagle çalışmasından bazı önemli yayınları tamamladı ve alışılmadık ama güvenli bir konuyu ele aldı, midyeler. Bu küçük deniz canlılarını parçalara ayırmak ve incelemek zordu, ancak Darwin her zaman bunun kendisine, her biri kendi yaşam tarzına farklı şekilde uyum sağlayan çok sayıda canlı ve fosil türüne sahip bir grup hayvan hakkında değerli bilgiler sağladığında ısrar etti. Midyelerin ardından Darwin nihayet büyük eserine geri döndü. 1858'de, Doğal Seleksiyon, adını verdiği uzun bir kitap yazarken postacı feci bir haber verdi. Uzak Asya'dan, kısa bir makale üzerinde Darwin'in fikrini soran bir mektup geldi. Bu, doğal seçilimin zaman içinde tür değişimine nasıl yol açabileceğinin kısa bir açıklamasıydı. Darwin inledi, yazarı Alfred Russel Wallace, Darwin'in aynı sonuca giden yavaş ve acılı yolunu özetliyor olabilirdi. Darwin'in türler hakkındaki görüşlerini bilen arkadaşları Charles Lyell ve Joseph Hooker ona yardım etti. Bir etkinlik düzenlediler Wallace ve Darwin'in fikirlerinin Londra'daki Lineal Society'de ortak sunumu. Toplantıda söylenenlere kimse pek kulak asmadı. Darwin evinde hastaydı ve Wallace'ın bundan haberi bile yoktu, 8000 mil uzaktaydı. Ancak Wallace'ın mektubu, Darwin'i, üzerinde çalıştığı uzun kitap yerine, fikirlerinin bir özetini hızla yazması gerektiğine ikna etmişti. Yani türlerin kökeni üzerine kitabı 24 Kasım 1859'da yayımlandı. Yayıncının 1250 adet basımı vardı. Hepsi bir günde satıldı. Kitabının merkezinde onun iki ana fikri vardı. Birincisi, doğal seçilim yararlı özelliklerin, yani bireylerin yaşamasına ve üremesine yardımcı olan özelliklerin hayatta kalmasını destekler. Yapay seçilim, insanların isterlerse bitki ve hayvanların özelliklerini dramatik bir şekilde değiştirebileceğini gösterdi, bitki ve hayvanların ne kadar değişken olabileceğini gösterdi. İkincisi, vahşi doğada ve uzun vadede etkili olan doğal seçilim yeni türler üretti. Zamanla yavaş yavaş geliştiler. Kitabın geri kalanı bu fikirlerin doğal dünyayı ne kadar iyi açıkladığının muhteşem bir göstergesiydi. Darwin, canlı türleri ile bunların yakın akraba olan fosil ataları arasındaki ilişki hakkında yazılar yazmıştır. Bitki ve hayvanların dünyadaki coğrafi dağılımını anlattı. Coğrafi izolasyonun, Galapagos adalarında olduğu gibi, yeni türlerin gelişebileceği koşulları nasıl sağladığını açıkladı. Bazı hayvanların embriyolarının diğerlerinin embriyolarına şaşırtıcı derecede benzediğini vurguladı. Darwin'in kökeni, Newton'un prinsipyasının fizik için yaptığını biyoloji için yaptı. Doğal dünyada çok sayıda şeye anlam kazandırdı. Darwin'in en büyük sorunu kalıtımdı, yavrular neden ebeveynlerine benzerken aynı zamanda kendilerinden ve birbirlerinden biraz farklı olabilirler. Dikkatlice okudu ve düşündü, bazı açıklamalar önerdi ama kalıtımın, genetiğin, yeterince anlaşılmadığını biliyordu ve öyle söyledi. Ayrıca önemli olanın mirasın nasıl işlediğini söylemek değil, gerçekleştiğini de biliyordu. Türlerin kökeni heyecan yarattı. İnsanlar bunun hakkında yazdı ve konuştu. Bazıları bu konuda güzel şeyler söyledi, bazıları ise eleştirdi. Darwin bunun üzerinde çalışmaya devam etti, altı baskı yayınladı ölmeden önce. Kısmen eleştirilere yanıt olarak, kısmen de kendi fikirleri olgunlaşmaya devam ettiği için fikirlerini geliştirdi. Kökeni güncel tutmanın yanı sıra, kendisini ilgilendiren şeyler üzerine şaşırtıcı sayıda başka kitap yazmaya devam etti. Çiçekleri kendilerini tozlaştıran böceklere uyarlanmış güzel orkideler, böcekleri yakalayıp sindiren bitkiler, duvara yapışabilen tırmanma bitkileri, ve hatta mütevazı solucan. Onun, genişletilmiş merak sahibi bir adam, olarak tanımlanmasına şaşmamalı. Hiçbir şey onun dikkatinden kaçmıyor gibiydi. Darwin, içgörülerinin biyolojik tarihimiz içinde aynı derecede doğru olduğunu bilmesine rağmen, köken insanın evrimi hakkında hiçbir şey söylemedi. Darwin'in insan türünün evrimine inandığı, kökenin ilk baskısını okuyan herkes için oldukça açıktı, ancak bunu insanın türeyişinde işinde, 1871, açıkça söylemek için 10 yıldan fazla bekledi. Darwin biyolojik evrimi geçerli bir bilimsel teori haline getirdi. Bazı bilim insanları ikna olmamıştı ama çoğu, bazen bunun nasıl ve neden olduğuna dair kendi versiyonlarını öne sürseler bile ikna olmuştu. Darwin'in büyük çalışmasının pek çok ayrıntısı daha sonraki bilimsel çalışmalarla düzeltildi. Tamamen mükemmel değildi, öyle olması gerekmiyordu, bilim böyledir. Ancak Darwin, Down House'daki çalışma odası ve bahçesinden, dünyadaki hayata bir daha asla aynı şekilde bakmayacağımızı garantiledi. Gezegenimizin evrim tarihi, dünyadaki en büyük gösteridir. Bölüm 26. Küçük hayat kutuları. Göremediğimiz, duyamadığımız şeyler var, birçok yıldız gözümüzün ötesindedir ve atomları, hatta yağmur suyu birikintilerinde yaşayan küçük canlıları bile göremiyoruz. Pek çok kuşun veya farenin duyabildiği sesleri duyamayız. Ancak yine de sorular sorarak ve yalnızca gözlerimizle ve kulaklarımızla olduğundan çok daha iyi görmemizi veya duymamızı sağlayan araçları kullanarak onlar hakkında bilgi edinebiliriz. Teleskopların uzayın derinliklerini görmemizi sağlaması gibi, mikroskoplarda canlıların minik yapı taşlarının derinliklerini görmemize yardımcı olur. 17. yüzyılda mikrobiyolojinin öncüsü Anthony Van Leeuwenhoek, küçük mikroskoplarını kan hücrelerine ve sineğin bacaklarındaki tüylere bakmak için kullanmıştı. Bir yüzyıl sonra, daha gelişmiş mikroskoplar, doğa bilimcilerin anatominin bu daha ince ayrıntılarını ve küçük yaşamın harika dizisini incelemesine olanak tanıyordu. Bileşik, bir mikroskop, nesnelerin basit bir mikroskoptan bile daha büyük görünmesini sağlayabilir. Bu, iki merceği olan bir tüptür, ikincisi ilk görüntüyü büyütür, Böylece bunların birleşimini elde edersiniz. Büyütme, pek çok düşünceli insan mikroskoplara tamamen güvenmiyordu. İlk bileşik mikroskoplar, çeşitli türlerde çarpıtmalar veya yanılsamalar üretti, örneğin, garip renkler veya var olmayan çizgiler. Aynı zamanda, nesneleri incelemek için ince dilimler halinde kesmenin ve bu dilimleri bir silate, ince bir cam levha, üzerine sabitlemenin yalnızca kaba yöntemleri vardı. Sonuç olarak birçok bilim adamı mikroskop kullanmanın çabaya değmeyeceğini düşünüyordu. Ancak doktorlar ve biyologlar vücudun nasıl çalıştığını mümkün olan en ince ayrıntısına kadar anlamak istiyorlardı. Fransa'da Xavier Bichet, insan vücudunu oluşturan farklı maddeleri, bizim, dokular, dediğimiz, kemik gibi sert, yağ gibi yumuşak veya kan gibi sıvı, araştırmaya başladı. Biçet, insan vücudunun neresinde olursa olsun aynı tür dokuların benzer şekilde davrandığını fark etti. Yani bacaklarda, kollarda, ellerde, ayaklarda kasılmakla meşgul olan tüm kaslar aynı tür dokudan oluşuyordu. Tüm tendonlar, kasları kemiğe bağlayan kısımlar veya seröz doku adı verilen ince tabaka, kalbi çevreleyen gibi, vücudun her yerinde benzerdi. Hücre ve dokuların incelenmesine, Histoloji, denir ve Bichet, histolojinin babası, idi. Ancak Bichet mikroskoplardan şüphelenenlerden biriydi ve yalnızca basit bir büyüteç kullanıyordu. hatın çalışması, diğerlerine bitki ve hayvanları daha küçük ve daha temel yapı taşları açısından anlamaya çalışma konusunda ilham verdi. 1800'lerin başlarında, bitki ve hayvanların bu temel yapı taşlarının ne olduğuna dair birbiriyle yarışan birçok fikir vardı. Bileşik mikroskopların teknik sorunları 1820'lerin sonlarından itibaren Fransa ve İngiltere'de çözülmeye başlandı. O andan itibaren enstrümanlarına bakan insanlar, gördükleri şeyin gerçekte orada olanın doğru bir resmi olduğundan daha emin olabilirler. 1830'larda yeni mikroskoplar, İki Alman bilim insanının yaşamın en önemli yapı taşlarının hücreler olduğunu ve tüm bitki ve hayvanların hücrelerden oluştuğunu iddia etmelerine yardımcı oldu. Bu bilim adamlarından biri de Schleiden adında bir botanikçiydi. Diğeri ise Theodor Schwann adında bir doktordu. Schwann hücrelerin nasıl çalıştığını ve nasıl çalıştığını araştırdı yaratıldılar. Bitki ve hayvanların hücrelerinde hareket, sindirim, nefes alma, hissetme gibi şeyleri sağlayan faaliyetler gerçekleşir. Hücreler birlikte hareket eder ve bitki ve hayvanların nasıl çalıştığını ve yaşadığını anlamanın anahtarıdırlar. Kendinize zarar verdiğinizde, örneğin parmağınızı kestiğinizde, yarayı iyileştirmek için daha fazla cilt dokusu büyüyecektir. Peki dokular hücrelerden oluşuyorsa yeni hücreler nasıl oluşuyor? Schwan kimyayla çok ilgileniyordu ve tıpkı laboratuvarda belirli çözeltilerden kristallerin yetiştirilebilmesi gibi, yeni hücrelerinde özel bir tür sıvıdan kristalleştiğini öne sürdü. Embriyoların yumurtada veya rahimde nasıl geliştiğini açıklamak istiyordu. Ayrıca, bir çizik ya da morarma olduğunda ortaya çıkan hücrelerin nereden geldiğini de merak etti. Bir doktor olarak, yaralanmanın etrafındaki bölgenin kırmızılaştığını ve irin hücreleriyle dolduğunu görebiliyordu. Bu irin hücrelerinin, şişlik olarak gördüğümüz sulu sıvıdan kristalleştiğini düşündü. Kimya ve biyolojiyi birleştiren çekici bir teoriydi ama çok basit olduğu kısa sürede görüldü. Mikroskoplar geliştikçe giderek daha fazla bilim insanı hücrelerde olup bitenleri izlemeye başladı. En önemli hücre gözlemcilerinden biri Rudolf Virchow'du. Geniş ilgi alanlarına sahip bir adam olan ve çoğunlukla patolog olan Virchow aynı zamanda halk sağlığı, politika, antropoloji ve arkeoloji alanlarında da aktifti. Homeros'un M.Ö. 800 civarında yazdığı Truva şehrinin kazılmasına yardım etti. 1850'lerde Virchow, hücre teorisinin tıp ve patoloji olarak bilinen hastalıkların incelenmesi için ne anlama geldiğini düşünmeye başladı. Schwan gibi o da hücreleri canlı bedenlerin temel birimleri olarak görüyordu. Sağlık ve hastalıktaki işlevlerini anlamak, bilime dayalı yeni bir tıp türünün anahtarı olacaktır. Fikirlerini Hücresel Patoloji, 1858, adlı çok önemli bir kitapta sundu. Doktorların hasta hastalarında gördükleri ve daha sonra otopsi odasında, cesetleri incelerken, inceleyebilecekleri hastalıkların her zaman hücrelerdeki olayların sonucu olduğunu gösterdi. Bunlar arasında kanserin büyümesi, özellikle ilgilendiği konu, irin ve şişlikle birlikte iltihaplanma ve kalp hastalığı yer alıyordu. Öğrencilerine patoloji derslerinde her zaman, mikroskobik olarak görmeyi öğrenin, diye öğretiyordu, hücrelerin seviyesine bakın. Virchow, parlak mikroskobik gözlemlerini biyolojik bir gerçeğin derin bir ifadesiyle birleştirdi, bütün hücreler hücrelerden gelir. Burası şivanlı geride bıraktığı yer. Demek istediği, örneğin bir kıymık ya da sıyrık sonrasında oluşan kızgın bir şişlikteki irin hücrelerinin aslında başka hücrelerden geldiğiydi. Vücut sıvılarından kristalize olmadılar. Bu aynı zamanda kanser büyümelerinin diğer hücrelerden kaynaklandığı, bu durumda yanlış davranan ve olmaması gerektiği halde bölünen hücrelerden kaynaklandığı anlamına da geliyordu. Mikroskop altında görebildiğimiz her hücre, mevcut bir hücrenin, anne, hücre olarak bilinir, ikiye, kız, hücreler, bölünmesiyle oluşmuştur. Aslında biyologlar daha fazla gözlem yaptıkça bazen bu hücre bölünmesinin gerçekleştiğini gördüler. Ve hücre ikiye bölündüğünde hücrelerin iç kısmının değiştiğini fark ettiler. Özel bir şey oluyordu. Daha önceki gözlemler, hücrenin sadece aynı tür maddelerle dolu bir çuval olmadığını zaten göstermişti. 1830'larda İngiliz botanikçi Robert Brown, her hücrenin merkezinde bir şeyin bulunduğunu, onu çevreleyen maddeden daha koyu olan bir çekirdeğin bulunduğunu öne sürmüştü. Brown mikroskobu altında birçok hücreye bakmıştı ve hepsinde bu çekirdeğe sahip görünüyordu. Çekirdek kısa sürede tüm hücrelerin bir parçası olarak kabul edildi. Hücre duvarları içinde yer alan diğer tüm materyaller protoplazma olarak bilinmeye başlandı. Bu kelime, kelimenin tam anlamıyla ilk kalıp anlamına gelmektedir. Çünkü o dönemde protoplazma, işlevleri bitki ve hayvanlara hayat veren, hücrelerin içindeki canlılar olarak görülüyordu. Zamanla hücrelerde çekirdeğin yanı sıra başka yapılarda görülerek isimlendirildi. Bilim insanları çekirdeğin ve hücrelerin diğer kısımlarının keşfini hızla kabul ettiler. Ancak, kendiliğinden nesil, hakkındaki çok eski tartışma, çürüyen et ve durgun suyun her türden küçük ama canlı yaratıklar doğurduğu gözlemi için bu oldukça farklı bir hikayeydi. İnsanlar, bir parça açık et parçasını masanın üzerinde bırakırlarsa birkaç gün içinde kurtçuk görmeyi bekleyebileceklerini biliyorlardı. Sineklerin yumurtadan kurtçuklara dönüşen yumurtalar bıraktığını bilmiyorlardı. Peki kurtçukların nereden geldiğini nasıl açıklayabilirlerdi? Bir damla gölet suyunu mikroskop altında incelediğinizde onun minik yaratıklarla dolu olduğunu göreceksiniz. Oraya nasıl geldiler? 19. yüzyıl bilim adamlarına göre en kolay açıklama, bu canlıların, bir tür kimyasal süreçte besleyici ortamları tarafından yaratıldığı ya da bu çevrelerden üretildiğiydi. Yaygın görüş buydu ve mantıklı görünüyordu. Et bırakıldığında kurtçuklar orada olmadığına göre, etin ayrıştıkça aslında bu oldukça iğrenç yaratıkları ürettiğini varsaymaktansa onların varlığını açıklamak daha iyi nasıl olabilir? Çok az insan, karmaşık şeylerin, fillerin veya meşe ağaçlarının, kendiliğinden oluştuğunu düşünüyordu, ancak basit yaşam biçimleri, bir şekilde çevrelerinden türetilmiş olmaları dışında, bariz bir açıklama olmaksızın ortaya çıkmış gibi görünüyordu. Şıvan'ın özel vücut sıvısından kristalleşen canlı hücrelere ilişkin düşüncesi bile bir tür kendiliğinden nesil, canlı hücrelerin cansız materyalden gelmesiydi. 1600, Lü ve 1700, Lü yıllarda doğa bilimciler kendiliğinden neslin oluşmadığını gösterdiklerini sandılar ama sorun ortadan kalkmadı. 1850'lerin sonlarından itibaren iki Fransız bilim adamı tarafından hararetle tartışıldı. Kazanan nihayet bilim camiasını kendiliğinden nesil olmadığına ikna etti. Ancak hikaye basit değil, kazanan, haklı olan, tam olarak adil oynamadı. Bu iki Fransız bilim adamından ilki kimyager Louis Pasteur'du, 1850'lerde canlı hücrelerin oldukça sıra dışı şeyler yapabileceğinden şüphelenmeye başlamıştı. Çeşitli bileşiklerin kimyasal özelliklerini araştırmaya alışıktı. Ayrıca, şarap yapmak için üzümlerin mayayla karıştırıldığı ve ekmeğin pişirmeden önce kabarması için unun mayayla karıştırıldığı süreç olan fermentasyona da aşinaydı. Pasteur'den önce fermantasyonun, mayanın sadece bir katalizör görevi gördüğü, işleri hızlandıran ancak reaksiyon tarafından değişmeden kalan özel bir tür kimyasal reaksiyon olduğu düşünülüyordu. Pasteur bunun yerine fermantasyonun, üzüm ve undaki şekerlerle beslenen mayanın yaşadığı biyolojik bir süreç olduğunu gösterecekti. Mayadaki hücreler daha fazla hücre üretmek için bölünüyordu ve bu süreçte yaşam aktiviteleri şarapta istenen alkolün oluşmasına ya da ekmeğin hafif ve yumuşak olmasına neden oluyordu. Elbette bu süreçlerin doğru zamanda ısıtılarak durdurulması gerekiyordu. Eğer mayanın yaşamaya devam etmesine izin verilirse şarap sirkeye ve ekmek hamuruna dönüşürdü. Sonunda tekrar batacaktı. Eğer bu durum fermantasyonda oluyorsa, Pasteur diğer canlı mikroorganizmaların kendiliğinden oluşma gibi kimyasal reaksiyonlara atfedilen süreçlere nasıl dahil olabileceğini merak etti. Böylece kendiliğinden neslin destekçisi olan hemşehrisi Felix Paçıt ile bunu halka açık bir rekabete dönüştürdü. Bir dizi deneyde Pasteur, saman ve su karışımlarını kaynatarak onları steril hale getirdi. Daha sonra onları havaya ve içinde yüzen toz parçacıklarına maruz bıraktı. Genellikle sıvıyı birkaç gün sonra incelerseniz mikroorganizmalarla dolu olduğunu görürsünüz. Pastör, havadaki toz parçacıklarını dışarıda bırakırsanız çözeltinin steril kalacağını gösterdi. Bu mikroorganizmaların havanın kendisiyle değil, toz parçacıklarıyla birlikte geldiğini göstermek için, havaya izin veren ancak toza izin vermeyen, kuğu gibi kavisli boynu olan özel bir şişe tasarladı. Paçıt benzer deneyler yaptığında birkaç gün sonra şişelerinin mikroorganizmalar içerdiğini gördü. Sonuçlarını kendiliğinden oluşumun meydana gelebileceğinin kanıtı olarak yorumladı. Pastör, deneyleri beklediği gibi sonuçlanmadığında bunun nedeninin şişelerini yeterince iyi temizlememesi olduğunu ve paçıtının her zaman özensiz olduğunu varsaydı. Pasteur, bazı deneylerinin sonuçlarını, istediğini vermediğinde ve poğcayı destekliyor gibi göründüğünde sessizce görmezden gelse de, günü kazandı. Kısmen haklı olduğuna inanan inatçı, kararlı bir bilim adamı olduğu için zafer kazandı, ama aynı zamanda Verkhoff'un, tüm hücreler hücrelerden gelir, şeklindeki önemli ifadesinin destek kazanması nedeniyle, İnsanlar Pasteur'e inanmak istiyordu çünkü onun teorileri eski moda fikirlerden ileriye doğru büyük bir adımdı ve bu bilimde de çok önemli. Mikroskopi, tıbbi ve biyolojik araştırmalarda büyük ilerlemelere olanak sağladı. Mikroskoplar geliştirildi ve merceklerin altında incelenecek örnekleri hazırlamak için kullanılan araçlar da geliştirildi. Boya gibi davranan özel kimyasallar olan lekeler özellikle önemliydi çünkü hücre yapısının normalde gözden kaçacak özelliklerini renklendirebiliyor ve vurgulayabiliyorlardı. Özellikle lekeli çekirdeğin, kromozom, adı verilen bir dizi koyu lekeli şeritlere sahip olduğu gözlemlendi. Kromo Yunanca'dan gelir, renk bir hücre bölünürken kromozomların gerçekten şiştiği görülebiliyordu. Bu keşfin ve bilim adamlarının tespit ettiği hücrenin diğer bölümlerinin önemi için 20. yüzyıla kadar beklemek gerekti. Ancak 19. yüzyıl doktorları ve biyologları işleri yoluna koymaya başladı. Her şeyden önce, bitki ve hayvanların hem sağlıkta hem de hastalıkta nasıl çalıştığını anlamak istiyorsanız, onları oluşturan hücrelerle başlamanız gerektiğini gösterdiler. Bakteri adı verilen tek hücreli organizmalar, hastalıkların anlaşılmasında özellikle önemli hale geldi. Mikroplar ve hastalıklar arasındaki bağlantıda ve mikroorganizmaların günlük hayatımızın birçok alanında nasıl rol oynadığını anlamada merkezi bir rol oynadığı için Louis Pasteur ile işimiz bitmedi. Bölüm 27. Öksürük, Hapşırma ve Hastalıklar Burun akıntımız, öksürüğümüz ya da mide rahatsızlığımız varsa, sıklıkla bir böcek ya da virüs kaptığımızı söyleriz, yani bir çeşit mikrop kastediyoruz. Bir şeyi, yakalama, fikri bizim için o kadar doğal ki, birisinin hastalıkların mikroplardan kaynaklanabileceğine dair bir teori ortaya atmasının ne kadar şaşırtıcı olduğunu anlamak çok zor. yıllar önce doktorlar, insanların yaşadığı hastalıkların, vücut sıvılarındaki içsel değişikliklerden kaynaklandığını açıklamışlardı. Hatta son zamanlarda doktorlar kötü bir bünyeyi, kötü genler diyebiliriz, yiyecek ve içeceklere aşırı düşkünlüğü ya da bütün gece ayakta kalmak gibi kötü alışkanlıkları suçlayabileceklerini biliyorlardı. Hiç kimse dışarıdan gelen canlı bir organizmanın hastalığa neden olabileceğini düşünmemişti. Bu yeni bir fikirdi ve hastalığın gerçekte ne anlama geldiği konusunda yeniden düşünmeye yol açtı. Eski zamanlarda doktorlar mutlaka hastalığın, tohumlarından, bahsetmişlerdi. Virüs, kelimesi de sıklıkla kullanılıyordu. Ancak o zamanlar sadece, zehir, anlamına geliyordu. İnsanların kazara veya kasıtlı olarak zehirden ölmesi yeni bir şey değildi. Bu mikrop teorisinde yeni olan şey şuydu, dış kaynak ise küçük, yaşayan bir yaratıktı, bir mikroorganizma. Beraberinde bir savaş dili de getirdi, vücudun bu mikroba karşı, savunması, vardı ve enfeksiyonla, savaşabiliyordu. Mikrop teorisi tıpta büyük bir dönüm noktasıydı. Son bölümde bunun en önemli şampiyonu Louis Pasteur ile tanıştık. Yavaş yavaş mikroplara kavuştu. Birçok günlük olayda mikroorganizmaların rolünü araştırmakla meşguldü. Biranın mayalanması, şarabın fermentasyonu, ekmeğin pişirilmesi. Süt ve diğer süt ürünlerinin, pastörizasyonu, onun yaptığı keşiflere dayanıyordu. Buzdolabınıza baktığınızda onun adının kullanıldığını göreceksiniz. Pastörize süt, içindeki, mikropları, öldüren doğru sıcaklığa kadar ısıtılır. Daha uzun süre dayanır ve içmek daha güvenli olur. Bakteri, maya, mantar ve diğer mikroorganizmaların insan ve hayvan hastalıklarına neden olabileceğini göstermek hala büyük bir adımdı. Bu mikroorganizmaları mikroskopta görmek bir şeydi, onların ve başka hiçbir şeyin belirli bir hastalığa neden olmadığını göstermek başka bir şey. Şimdi bulaşıcı hastalıklar dediğimiz hastalıklar her zaman öldürücü olmuştur. Hıyarcıklı veba veya kara ölüm, yüksek ateşe ve vücutta hıyarcık olarak bilinen çok ağrılı şişliklere neden oldu. 1340'lardan itibaren 300 yıldan fazla bir süre boyunca İngiliz kasaba ve şehirlerinden defalarca geçti. Siyah farelerde yaşayan pireler tarafından yayıldı, ancak fareler vebadan öldüğünde insanlara da geçti. Çiçek hastalığı, tifüs, kızıl, deri döküntüleri ve yüksek ateşte ciddi sonuçlar doğurdu. Ebeveynler sekiz veya daha fazla bebeğe sahip olabilir ve bunların çoğunu henüz çocukken hastalıklardan kaybedebilir. Doktorlar bu hastalıkları araştırırken bunları iki yoldan biriyle açıkladılar. Bazıları tüm toplulukları kapsayan bu hastalıkların bulaşıcı olduğunu düşünüyordu. Bu, kişiden kişiye temas yoluyla yayıldıkları anlamına geliyor, sağlıklı bir kişinin hasta bir kişiye veya hasta bir kişinin elbiselerine veya çarşaflarına dokunması. Çiçek hastalığı, korkunç lekeleriyle birlikte bulaşıcı bir hastalık gibi görünüyordu, özellikle de hastalığa yakalanmamış kişilerin bir arkadaşlarına veya akrabalarına emzirdiklerinde sıklıkla hastalığa yakalandığı göz önüne alındığında. Diğer hastalıkların yayılmasını bulaşmayla açıklamak çok daha zordu. Doktorların bu hastalıkların neden olduğu teorisi vardı. Miyazmalar, miasma, kötü veya sağlıksız bir koku veya buhardır. Miyazmatik hastalıkların atmosferdeki sağlıksız rahatsızlıklar nedeniyle ortaya çıktığını söylediler. Çürüyen bitki örtüsü ve lağım kokusu, hasta odasındaki kötü kokular. 1800'lü yıllarda kolera en korkulan salgın hastalıktı. Hindistan'da yaygındı ancak 1820'lerde dünyanın geri kalanına yayılmaya başladı. Yeni ve çok korkutucu bir deneyim olduğu için paniğe neden olan Hindistan'dan Britanya'ya seyahat etmek 6 yıl sürdü. Kolera dramatik ishale ve kusmaya neden oldu, zavallı kurbanı buruşmuş ve acı içinde bırakarak onursuz bir ölümle öldü. Genellikle bir günde öldürülür. Günümüzde uluslararası seyahat, hastalıkların çok hızlı yayılmasına yardımcı oluyor. O günlerde daha yavaş ilerliyordu. Avrupalı doktorlar ve yetkililer koleranın Asya ve Doğu Avrupa'da yavaş yavaş yayılmasını izlerken, bunun insandan insana mı, bulaşma yoluyla, yayılıp yayılmadığına veya bunun miyazmatik bir salgın olup olmadığına karar veremediler. Pek çok kişi, hastalığın herkesin paylaştığı bir şey aracılığıyla yayıldığından endişe ediyordu, soludukları hava. Hangi teoriye inandıklarına bağlı olarak yetkililer hastalığın yayılmasını durdurmak için farklı şeyler yapabilirler. Sebep bulaşıcıysa, o zaman en iyisi hastaları izole edip karantinaya almaktı. Miasma için hava kalitesinin temizlenmesi ve iyileştirilmesi önemliydi. 1831'in sonlarında Britanya'yı ilk kez vurduğunda en yoğun tartışmayı tetikleyen şey koleraydı. Panik sırasında tıbbi görüşler ikiye bölündü, ancak karantina önlemleri pek işe yaramıyor gibi görünüyordu. Hastalık 1848 ve 1854'te yeniden ortaya çıktığında, Londralı Dr. John Snow, olup biteni zekice çözdü. Yerel sakinlerle konuşarak ve mahalledeki her bir vakayı dikkatlice haritalayarak, koleranın Londra'nın merkezindeki Soho'daki bir kamu pompasından gelen suyla yayıldığından emin oldu. Kolera kurbanlarının dışkı ve kusmuklarıyla kirlenmiş olduğuna inandı ve mikroskopla incelemek için bir örnek aldı. Belirli bir nedeni tespit edemese de yaptığı çalışmada halk sağlığı için temiz suya ihtiyaç olduğu vurgulandı. Sınavın araştırması koleraya neyin sebep olduğunu değil, nasıl yayıldığını göstermişti. Bunun için laboratuvar çok önemliydi ve özellikle de Louis Pasteur'ün laboratuvarı. Mikroorganizmalar üzerine araştırmalarına devam ederken, Fransız hükümeti ondan Fransız ipek endüstrisini yok eden bir ipek böceği hastalığını araştırmasını istedi. Pasteur görev bilinciyle ailesiyle birlikte ipeğin üretildiği Güney Fransa'ya taşındı. Sorunun nedenini belirlemek için karısını ve çocuklarını kendisiyle birlikte çalışmaya gönderdi. İpek böceği larvalarını enfekte eden bir mikroorganizma olduğu ortaya çıktı. Pasteur bunun nasıl önlenebileceğini göstererek Fransız ipek endüstrisini kurtardı. Bu, Pasteur'ü hastalık izine soktu. İnsanların ve hayvanların muzdarip olduğu hastalıkların çoğuna mikroorganizmaların neden olduğu inancını göstermek istiyordu. Çiftlik hayvanlarında görülen ve bazen insanlara da geçen bir hastalık olan şarbonla başladı. Yakın zamana kadar bu hastalık büyük ölçüde unutulmuştu, ancak artık teröristlerin bizi tehdit ettiği bir hastalık. Ciltte kötü yaralara neden olur ve kan dolaşımına yayılırsa öldürebilir. Büyük bir bakteriden kaynaklandığı için tespit edilmesi nispeten kolaydır. Şarbon, pastörün aşı yaparak önleyebildiği ilk insan hastalığı olacaktı. 1796 yılında, İngiliz taşra doktoru Edward Jenner, bir çocuğa kasıtlı olarak benzer fakat çok daha hafif bir hastalık olan sığır çiçeği hastalığını enjekte ederek çiçek hastalığını önlemenin bir yolunu bulmuştu. Sığır çiçeği, bazen sütçü kızların yakalandığı bir inek hastalığıydı ve bu kızların daha tehlikeli olan çiçek hastalığından korunmuş gibi göründükleri gözlemlenmişti. Jenner yeni prosedürüne aşı adını verdi, latince inek anlamına gelen vaka kelimesinden geliyor ve birçok ülkede aşılama programları başlatıldı. Bu ciddi hastalığın daha az yaygın olmasına yardımcı oldular. Pasteur şarbon için de benzer bir şey yapmak istedi ancak etrafta bununla yakından ilişkili bir hastalık yoktu. Bunun yerine, sıcaklık gibi yaşam koşullarını değiştirerek, kullanabileceği gıdayı değiştirerek veya havaya maruz bırakarak şarbon bakterisinin nasıl zayıflatacağını öğrendi. Bakterilerin de tıpkı bizim gibi gelişebilmesi için doğru koşullara ihtiyacı var. Pasteur, şarbon bakterilerinin hastalığa neden olma olasılığını çok daha az hale getirmeyi başardı ve Jenner'ın onuruna bu zayıflamış bakterilere aşı adını verdi. Sonra gazeteyi davet etti. Gazeteciler bir deneye tanık olacak. Aşısını bazı koyun ve sığırlara enjekte ederek şarbon bakterisini bir o gruba, bir diğerine verdi. Deney olağanüstü bir başarıydı. Aşıladığı hayvanlar bakteri verildiğinde etkilenmezken, korunmayan hayvanlar hastalıktan öldü. Pastör dünyanın tıp biliminin gücü konusunda bilinçlenmesini sağlamıştı. Şarbondan sonra kuduz geldi. Kuduz, genellikle enfekte bir hayvanın ısırığının neden olduğu korkunç bir hastalıktır. Çoğu zaman ölümcül olan bu hastalık, aralarında birçok küçük çocuğun da bulunduğu kurbanların ağızlarından köpükler çıkarıyor ve su bile içemiyor. Pasteur ve Kuduz'la ilgili dikkat çekici olan şey, neyle karşı karşıya olduğunu bile görememesiydi. Kuduz'a neden olan virüs o kadar küçüktür ki, Pasteur ve çağdaşlarının elindeki mikroskoplar onu odak noktasına getirememiştir. Ancak Pasteur, kurbanların semptomlarından, Kuduz'a neden olan şeyin sinir sisteminin merkezindeki beyne ve omuriliğe saldırdığını biliyordu. Bu yüzden virüsü yapay olarak, kültürlemek, büyütmek için tavşanların omuriliğini kullandı. Yetiştirdiği koşullara göre onu daha fazla veya daha az zararlı hale getirebilirdi. Daha zayıf virüsünü aşı yapmak için kullandı. İlk insan vakası dramatik bir başarıydı ve pastörü dünya çapında bir isim haline getirdi. Joseph Meister kuduz bir köpek tarafından ısırılan genç bir çocuktu. Çaresiz ebeveynleri onu, bir dizi enjeksiyonla hayatını kurtarmayı kabul eden Pastör'e getirdi. Pastör bir kimyagerdi, bu yüzden aslında enjeksiyonları bir doktorun yapması gerekiyordu, ancak aşı bir zaferdi. Genç Meister hayatta kaldı ve hayatının geri kalanında Pastör için çalıştı. Kuduz hayvanlar tarafından ısırılan diğer insanlar bu yeni mucizevi tedavi almak için aceleyle Paris'e gitti. Başarılı tedavi uluslararası bir sansasyon yarattı ve insanlar, Pasteur'un ölene kadar çalıştığı bir Pasteur Enstitüsü kurmak için para bağışladı. Enstitü, bir asırdan fazla bir süre sonra hala güçlü olmaya devam ediyor. Pasteur, hem olağanüstü başarılarıyla hem de mikroorganizmalarını yetiştirme ve inceleme yöntemleriyle her zaman sıra dışıydı. Diğer bilim adamları onun yöntemlerini beceriksiz ve zor buldular. Bilim adamlarının hala bakterileri incelemek için kullandıkları laboratuvar araçlarının çoğu, Pasteur'ün Alman rakibi Robert Koch tarafından geliştirildi. Pasteur'den farklı olarak Koch, işine hastaları tedavi ederken başlayan bir doktordu. O da görülmesi kolay bir bakteri olan şarbon üzerinde çalıştı. Şarbonun hayvanlardan insanlara nasıl geçtiğini araştırdı ve karmaşık bir yaşam döngüsüne sahip olduğunu keşfetti. Bazen şarbon bakterileri, spor evresi, olarak bilinen bir tür kış uykusuna yatarlar. Bu sporların öldürülmesi çok zordur ve onlar da insanları ve hayvanları enfekte ederek hastalığı birden fazla yolla geliştirebilirler. Bakteriler tek hücreden oluşsalarda çok karmaşık organizmalar oldukları ortaya çıkıyor. Koch, hastalığa neden olan bakterilerin görünür bir kaydını tutmak için fotoğrafın kullanılmasına öncülük etti. Bakterilerini agar agar adı verilen katı bir tür jöle üzerinde yetiştirdi. Bu, bireysel kolonilerin, bakteri gruplarının tanımlanmasına ve incelenmesine olanak sağladı. Pasteur'ün mataralarından ve çorbalarından çok daha az dağınıktı. Koh'un asistanlarından biri olan Petri, agarı tutmak ve bakterileri büyütmek için kullanılan küçük kabı icat etti. Koh ayrıca farklı bakterilerin tanımlanmasına yardımcı olmak için renkli lekelerin kullanılmasını da takdir etti. Bu gelişmeler bakteriolojinin çehresini değiştirdi ve uluslararası doktor ve bilim adamı grubunun bu küçük organizmaları anlamlandırmaya başlamasına yardımcı oldu. Koh bir, mikrop avcısıydı. Mikrop, mikroorganizma kelimesinin kısaltmasıdır. 19. yüzyılın en önemli iki hastalığına neden olan mikropları tespit etti. 1882'de tüberküloza neden olan bakteri olan tüberküloz basilini keşfettiğini duyurdu. Tüberküloz 19. yüzyılda diğer hastalıklardan daha fazla insanın ölümüne neden olmuştu, ancak doktorlar bunun yakalıtsal olduğunu ya da sağlıksız bir yaşam tarzının sonucu olduğunu düşünüyordu. Kovun araştırması, tüberkülozun hasta bir bireyden diğerine yayılan bulaşıcı bir hastalık olduğunu gösterdi. Grip, kızamık, tifüs ve kolera gibi diğer salgın hastalıklardan farklıydı çünkü yavaş bir hastalıktı, yayılması ve enfekte etmesi yavaş, öldürmesi de yavaştı. Tüberküloz genellikle birkaç yıl içinde akciğerleri yok eder. Kovun ikinci büyük buluşu diğer en korkulan hastalık olan koleraya neden olan bakteriydi. 1883'te Mısır'da ortaya çıktığında Fransızlar ve Almanlar, nedenini ortaya çıkarıp çıkaramayacaklarını görmek için bilim adamlarını gönderdiler. Bu bir nevi rekabetti. Fransız ekipten biri hastalığa yakalanıp hayatını kaybetti. Pastör gitmek istemişti ama çok zayıftı. Koch ve Alman meslektaşları doğru mikrobu bulmuş olabileceklerini düşünüyorlardı ama emin olamıyorlardı. Böylece Koh, koleranın o zamanlar her zaman mevcut olduğu Hindistan'a gitti. Kolera basilini tanımlarken snow'un haklı olduğunu gösterdi, sonuçta bu suyun içinde olan bir şeydi. Basili hem kurbanlarının ishallerinde hem de sularını çektikleri kuyularda buldu. Bulaşıcı hastalıkların nedenini anlamak, daha iyi kontrolün ve nihayetinde geçen yüzyılda sayısız milyonlarca insanın hayatını kurtaran aşıların yolunu açtı. 1870'lerin sonlarından itibaren, hastalığa neden olan mikropların çoğu doğru bir şekilde tanımlandı ve birçoğunun daha sonra hiç tehlikeli olmadığı açıklandı. Heyecan verici bir dönemdi ve birçok doktor bunun tıp ve hijyen alanında yeni bir şafağı müjdelediğini düşünüyordu. Temiz suyun, sütün ve yediğimiz, içtiğimiz her şeyin önemini gösterdi. O günden sonra doktorlar tuvaleti kullandıktan sonra ellerimizi yıkamamızı, öksürdüğümüzde ağzımızı kapatmamızı tavsiye etti. Mikropların tanımlanması, bilim adamlarının aşı ve daha sonra ilaç üretebileceği anlamına geliyordu. Ve modern cerrahiyi mümkün kıldı. Daha 1860'larda İngiliz cerrah Joseph Lister, Pastör'ün mikroplarından ilham almıştı. Antiseptik cerrahi adını verdiği şeyi tanıttı. Muhtemelen ilk yardım çantanızda antiseptik krem vardır. Listerin yeni yöntemi, kanalizasyonu dezenfekte etmek için kullanılan, fenol olarak da bilinen karbolik asidi içeriyordu. Cerrahi aletlerini ve vücudun kesildiği yere koyacağı bandajları yıkamak için karbolik asit kullanıyordu. Daha sonra ameliyat sırasında hastanın vücuduna ve cerrahın ellerine karbolik asit püskürten bir cihaz icat etti. Lister, hastalarını kendi, listeryen, yöntemlerini kullanmayan cerrahlarınkilerle veya kendi listeryen öncesi hastalarıyla karşılaştırdığında, çok daha fazlasının ameliyattan sağ kurtulduğunu buldu. Operasyon yerinde başlayan ve kana yayılan enfeksiyonlardan ölmemişlerdi. Kendiliğinden oluşumu çürütmeye yönelik deneylerinde Pasteur, mikropların, havada toz parçacıklarıyla taşındığını göstermişti. Lister karbolik asit rutiniyle bu mikropları öldürüyordu. Tıpkı Pasteur'ün laboratuvar aletlerini geliştirdiği gibi, Robert Koch da Lister'in antiseptik ameliyatını geliştirecekti. Lister'ın amacı yaradaki hastalığa neden olan mikropları öldürün. Koch'un aseptik ameliyatı ilk etapta yaraya girmelerini engelleyecekti. Koch, cerrahi aletleri sterilize etmek için çok sıcak buhar kullanan bir cihaz olan otoklavı icat etti. Aseptik cerrahi, cerrahların ilk kez vücut boşluklarına, göğüs, karın ve beyin, güvenli bir şekilde girmelerine olanak sağladı. Yavaş yavaş cerrahi önlük ve maskeleri, lastik eldivenleri ve steril ekipmanlarıyla modern ameliyathanemizi ortaya çıkardı. Modern hijyenin yanı sıra anestezi olmadan ameliyatın ilerleyişi mümkün değildi. Amerika'da 1840'larda tıp alanına girmiştir. Anestezi, kimyanın tıbbın hizmetinde kazandığı bir zaferdi, çünkü insanları uyuttuğu gösterilen eter ve kloroform gibi bileşikler laboratuvarda üretilen kimyasallardı. Humphry Davy'nin nitroz oksidi bir başka erken dönem anesteziydi. Ameliyat ve doğumda ıstırap verici ağrının ve bazen ölümün ortadan kaldırılması mucizevi bir şey gibi görünüyordu. İngiliz öncülerinden biri kolera ile ünlü John oldu. Snow'un anestezi kariyeri, kraliçe Victoria'ya son iki çocuğunun doğumunda anestezi vermesiyle zirveye ulaştı. Zaten anestezi olmadan yedi bebek doğuran kraliçe, bunun çok iyi bir şey olduğunu düşünüyordu. Mikropları anlamak ileri cerrahiyi mümkün kıldı. Ayrıca doktorlara, insanlık tarihi boyunca çok fazla acıya ve ölüme neden olan bulaşıcı hastalıkları anlamanın yollarını da sundu. Artık Edward Jenner'ın belirli hastalıklara karşı korunmaya yönelik aşı keşfinin bilimsel bir temeli vardı. Bu enjeksiyonlar, o sırada canınızı acıtsa bile buna değer, çünkü herkesin aşılanması durumunda birçok bulaşıcı hastalığın yenilebileceğine dair umut veriyorlar. Mikroplar hakkında Pasteur ve Koch'un zamanına göre çok daha fazla şey biliyoruz. Ve bu bakterilerin, virüslerin ve parazitlerin ne kadar uyumlu ve kaygan olduklarının artık daha fazla farkındayız. Doktorların kendilerine hedeflediği ilaç ve tedavilere uyum sağlamayı ve dirençli olmayı başardılar, bu, Darwinci evrimin bir dersidir. Uyum sağladıkları için hayatta kalıyorlar, bu Darwin'in ilk öğrettiği derstir. Bölüm 28 Motorlar ve Enerji ben burada tüm dünyanın sahip olmayı arzuladığı şeyi satıyorum efendim. Güç, mühendis Matthew Boulton onun neden bahsettiğini biliyordu. 1770'lerde Boulton ve Mucit James Watt gibi diğer hırslı adamlar madencilik ve imalatta buhar motorları kullanıyorlardı. Enerjiyi veya gücü evcilleştirmiş gibi görünüyorlardı. Bu adamlar, sanayileşen ve fabrika sistemini geliştiren ilk ülke olan Britanya'da sanayi devrimini ileri götürdüler. Bu, bilimsel gelişmelerin yönlendirdiği bir devrimdi ve malları büyük bir hızla üretmek ve bunları uzaklara taşımak için güçteki büyük artışlara dayanıyordu. Modern dünyamız enerji olmadan düşünülemez, hem de çok fazla. Ve her şey buharla başladı. Buhar motorlarının kendisi oldukça basittir. Kapağı kapalı bir tencere suyu her kaynattığınızda bu prensibin nasıl işlediğini görebilirsiniz. Buharın gücü, buharın dışarı çıkmasını sağlamak için kapağa baskı yapar ve kapağın çınlamasına neden olur. Şimdi tava yerine bir ucunda küçük bir delik bulunan kapalı bir silindire sahip olduğunuzu hayal edin. Bunun içine bir hareketli piston, yani, deliğe tam oturan bir düğme ile silindire sıkı bir şekilde oturan bir disk. Dışarı çıkan buharın basıncı, pistonu yukarıya doğru itecek ve ona bağlı olan her şeyi hareket ettirecektir. Belki de ona bağlı bir trenin tekerlekleri olan bir çubuk. Yani bir buhar motoru, buharın enerjisini harekete dönüştürür, mekanik enerji. Bu motor, bir makine parçasını sürmek veya bir madenden bol miktarda su pompalamak gibi yararlı işler yapabilir. Buhar makinesini ne baltın ne de watt icat etti, yüzyılı aşkın bir süredir ortalıktaydılar. Ancak ilk modeller kaba, güvenilmez ve verimsizdi. Özellikle Watt, motorun geliştirilmesinin arkasındaki beyindi. Onun modeli yalnızca Britanya'nın sanayileşmesine yardımcı olan gücü sağlamakla kalmadı, aynı zamanda bilim adamlarını doğanın temel bir yasasını araştırmaya yönlendirdi. Lavoisier'in düşündüğü gibi ısının bir madde değil, bir enerji biçimi olduğunu görmelerine yardımcı oldu. Sanayi devrimi sırasında motorlar üzerinde çalışan düşünceli insanlar arasında bir adam kalabalığın arasından özellikle öne çıkıyor. Bu genç bir Fransız mühendis olan Sadi Carnot'tu. O dönemde Fransızlar ve İngilizler büyük rakiplerdi. Carnot, İngilizlerin buhar motorları tasarlama ve ürettikleri gücü kullanma konusunda ilerleme kaydettiklerinin farkındaydı. Fransa'nın yetişmesini istedi ve buharlı makinelerin çalışmasını izlerken temel bir bilimsel ilkeyi keşfetti. Bir buhar makinesinin verimliliğiyle ilgileniyordu. Eğer bir buhar makinesi mükemmel bir verimliliğe sahipse, motoru çalıştıracak suyu kaynatmak için gereken tüm enerjiye güç sağlayacaktır. Buharı oluşturmak için kömür veya odun yakıldığında üretilen ısı miktarını ölçebilir, ardından gücü ölçebilir veya üretilen pistonu çalıştırabilirsiniz. Motor kesinlikle verimli olsaydı, tamamen aynı olurdu. Ne yazık ki, kesinlikle verimli motorlar üretmek imkansızdır. Tüm motorlarda, işlerini yaptıktan sonra soğutulmuş buhar ve suyun toplandığı, ısı karteri veya, lavabo, adı verilen bir yapı bulunur. İçeri giren buharın sıcaklığını ve her döngü sonunda kalan buharın veya suyun sıcaklığını ölçebilirsiniz. Karterden çıkan sıcaklık her zaman olduğundan daha düşüktür. Carnot, bir motorun verimliliğini hesaplamak için iki sıcaklık arasındaki farkı kullanabileceğinizi gösterdi. Mükemmel verimlilik bir puan alırsa, gerçek verimlilik bir eksi lavabodaki, dışarı çıkan, sıcaklık, kaynaktaki, içeri giren, sıcaklığa bölünür. Mükemmel verimlilikte bir puanı almanın tek yolu, motorun tüm ısıyı buhardan çıkarmasını sağlamak olacaktır. O zaman dışarı ve içeri arasındaki oran sıfır olacaktır. Bu, bir eksi sıfır eşittir bir sonucunu verecektir. Bunun gerçekleşmesi için, sıcaklık ölçümlerinden birinin ya sıfır ya da sonsuz olması gerekir, sonsuz sıcak buharın gelmesi ya da mutlak sıfır, teorik olarak mümkün olan en düşük sıcaklık, buna bakacağız. Aşağıda, lavaboya çıkıyorum. Her ikisi de mümkün değildir. Dolayısıyla verimlilik her zaman mükemmelden düşüktür. Carnot'un motorların verimliliğini ölçmeyi amaçlayan basit denklemi, aynı zamanda derin bir doğa yasasını da özetlemektedir. Sürekli hareket, makinelerinden neden bazen bilim kurguda bahsedildiğini ama gerçek dünyada asla var olamadıklarını açıklıyor. Enerji üretmek için her zaman enerji kullanmak zorundayız. Örneğin, ilk etapta suyu ısıtmak için kömür veya başka bir yakıt yakmak zorundayız. 1840'lı ve 1850'li yıllarda diğer bilim adamları doğanın bu temel gerçeği üzerinde çalışıyorlardı. Bunlardan biri, hayatının çoğunu dikkatle kontrol edilen deneysel durumlarda ısının nasıl aktığını inceleyerek geçiren Alman fizikçi Rudolf Clausius'tu. Bunu yapmak için fizikte yeni bir kavram ortaya attı, entropi. Entropi, bir sistemdeki şeylerin ne kadar karışık, düzensiz, olduğunun bir ölçüsüdür, bir şeyleri karıştırmak, karıştırmaktan çok daha kolaydır. Beyazı siyah boyayla karıştırırsanız gri boya elde edersiniz. Karıştırmak kolaydır ancak bunları karıştırıp tekrar saf siyah beyaz boyaları elde etmek imkansızdır. Çayınıza süt ve şekeri karıştırırsanız, çok zahmete girerseniz şekeri geri kazanabilirsiniz ancak sütü geri almak imkansızdır. Enerjide de durum farklı değil, kömürü bir kez yaktığınızda, ürettiği ısıyı kömürünüzü geri almak için kullanamazsınız. 19. yüzyıldaki insanlar için entropi moral bozucu bir fikirdi. Clausius, entropinin onun, doğal, aşaması olması nedeniyle evrenin giderek daha fazla karıştığını açıkladı. İşler bir kez karıştığında, onları çözmekte daha fazla enerji gerektirir. Bir odayı temizlemek, onu dağıtmaktan daha fazla enerji gerektirir. Clausius'a göre evren yavaş yavaş tükeniyor ve son nokta, madde ve enerjinin tüm uzaya eşit olarak dağıldığı bir evren olacak. Yaklaşık 5 milyar yıl sonra güneşimiz bile ölecek ve onunla birlikte dünyadaki yaşam da yok olacak. Bu arada elbette bitkiler ve hayvanlar, insanlar, evlerimiz ve bilgisayarlarımız Clausius'un içgörüsünün nihai son noktasına meydan okuyor. Eski bir deyişin dediği gibi, güneş parlarken saman yapın. Fizikçiler ve mühendisler entropinin etkileri konusunda endişelenirken, aynı zamanda enerjinin tam olarak ne olduğunu da araştırıyorlardı. Isı, enerjinin önemli bir şeklidir, dolayısıyla enerjinin incelenmesine termodinamik denir, Yunanca, ısı, ve, güç, sözcüklerinin birleşiminden oluşan bir kelime. 1840'larda birçok kişi farklı enerji türleri arasındaki ilişkiler konusunda benzer sonuçlara vardı. Çeşitli şeylere bakıyorlardı. Su donduğunda veya kaynadığında ne olur? Kaslarımız ağırlıkları nasıl kaldırabilir? Buhar motorları sıcak su buharını iş yapabilecek bir şey üretmek için kullanmayı nasıl başarıyorlar? Buharlı motorlarla çalışan ilk kamu demiryolu 1825 yılında İngiltere'nin kuzeyinde açılmıştı. Soruna bu farklı açılardan gelince hepsi, enerjiyi yoktan yaratamayacağınızı ya da tamamen yok edemeyeceğinizi anladılar. Enerjiyle yapabileceğiniz tek şey onun bir formdan diğerine değişmesini sağlamaktır. Bazen bu değişikliğin yol boyunca işinize yaramasını sağlayabilirsiniz. Bu, enerjinin korunumu ilkesi olarak bilinmeye başlandı. Manchesterlı fizikçi J.P. Joule ısı ve iş arasındaki ilişkiyi anlamak istiyordu. Belirli miktarda iş yapmak için ne kadar enerji gerekir? Bir dizi muhteşem deneyle ısı ve işin matematiksel olarak ifade edilebilecek şekillerde doğrudan ilişkili olduğunu gösterdi. Enerjiyi iş üretmek için kullanırsınız, örneğin bisiklete binmek için, ve ısı yaygın bir enerji biçimidir. Bir dağın tepesine tırmanmayı düşünün, kaslarımızı her hareket ettirdiğimizde enerji kullanırız. Bu, yediğimiz ve sindirdiğimiz yiyeceklerden gelir, soluduğumuz oksijeni, yiyeceklerimizdeki kalorileri, yakmak, için kullanırız. Şimdi dağın zirvesine giden iki yol olabilir, biri çok dik, diğeri daha dik. Kademeli. Cöd'ün gösterdiği şey, ihtiyaç duyulan enerji açısından hangi yolu seçtiğinizin bir önemi olmadığıdır. Dik yol sizi kas ağrılarıyla karşı karşıya bırakabilir. Ancak hangi yolu seçerseniz seçin. Koşarsanız veya yürürseniz, vücudunuzun ağırlığını aşağıdan yukarıya doğru hareket ettirmek için kullandığınız enerji miktarı aynıdır. Fizikçiler Jöl'ün adını hala hatırlıyorlar. Bir enerji birimi veya ısı da dahil olmak üzere çeşitli ölçümlere eklenir. İnsanlar uzun zamandır bir nesnenin ne kadar ısı içerdiğini, yani sıcaklığını ölçmeye çalıştılar. Galileo, sıcaklık arttıkça değişen bir alet olan, termoskop ile oynadı. Bir termoskop, havanın ısındığını veya soğuduğunu görmenizi sağlıyordu, bir termometre, ısı derecesine bir sayı koymanıza izin verdi. Bir sıcaklık ölçeği tasarlamak için hala iki ilk girişimi kullanıyoruz. Bunlardan biri, hem cıva hem de alkol içeren termometreler kullanan Alman fizikçi Daniel Gabriel Fahrenheit tarafından icat edildi, onun terazisinde su 32 derecede donar, normal vücut sıcaklığımız ise 96 derecedir. Anders Celsius ölçeğini suyun donma ve kaynama noktalarını kullanarak tasarladı. İlki 0 dereceye, ikincisi ise 100 dereceye ayarlandı. Termometresi bu iki nokta arasındaki sıcaklıkları ölçtü. Bu iki terazi pastanın hangi sıcaklıkta pişirileceğini bilmekten Hava durumundan şikayet etmeye kadar hala günlük hayatımızın bir parçası. İskoç fizikçi William Thomson başka bir ölçek icat etti. Özellikle ısının ve diğer enerji türlerinin doğada nasıl çalıştığıyla ilgileniyordu. Glasgow Üniversitesi'nde profesördü ve daha sonra kendisine Lord Kelvin unvanı verildi. Sıcaklık ölçeği Kelvin veya K ölçeği olarak bilinir. K ölçeğini çok hassas ölçümler ve bilimsel ilkeler kullanarak hesapladı. K ölçeği ile karşılaştırıldığında Celsius ve Fahrenheit'in kaba sıcaklık ölçümleri olduğu ortaya çıkıyor. K ölçeğinin tanımlayıcı noktası, suyun üçlü noktasıdır. Bu, suyun üç durumu, buz, katı, su, sıvı, ve su buharı, gaz, termodinamik dengede, olduğunda meydana gelir. Deneysel bir sistemde termodinamik denge, bir madde çevresinden yalıtıldığında meydana gelebilir. Sıcaklık ve basınç sabittir. O zaman maddenin durumunda bir değişiklik olmaz ve sisteme hiçbir enerji kaçmaz veya girmez. Suyun üçlü noktası katı, sıvı ve gazın mükemmel bir dengede tutulduğu zamandır. Sıcaklık veya basınç değiştiği anda denge veya denge kaybolur. Santigrat ve Fahrenheit'te hava çok soğuk olduğunda sıcaklıklar eksiye düşer. Hava tahmincilerinin, eksi 2-3 derece, dediğini duymuşsunuzdur. K ölçeğinde negatif sayı yoktur. Su 273,16 Kelvin derecede donar, santigrat ölçeğinde 0 derece ve Fahrenheit ölçeğinde 32 derece ile karşılaştırıldığında. 0 derece Kelvin'e inerken hava çok daha soğuk oluyor. Ancak burada 0 gerçekten 0 veya mutlak 0 anlamına gelir. Bu inanılmaz derecede soğuk sıcaklıkta tüm hareket, tüm enerji durur. Tıpkı mükemmel verimli motor gibi, oraya da tam olarak ulaşamayız. Kelvin ve diğerleri her türlü motorun hem bilimini hem de pratik işleyişini açıklamaya yardımcı oldular. 19. yüzyıl ilerledikçe, bu bölümde özetlenen 3 keşif termodinamiğin birinci, ikinci ve üçüncü yasası haline geldi, enerjinin korunumu, entropi, yasası, ve atomların mutlak sıfırdaki mutlak durgunluğu. Bu yasalar enerji, iş ve güçle ilgili önemli şeyleri anlamamıza yardımcı olur. Modern dünya yeni bulduğu güce doyamıyordu, fabrikaları, gemileri, trenleri ve Kelvin'in yaşamının sonuna doğru motorlu araçları işletmek. Trenler ve buharlı gemiler, motorları çalıştıracak buhar üretmek için fırınlarındaki kömürden gelen ısıyı kullandı. Ancak otomobiller yeni bir motor türüne bağlıydı, içten yanmalı motor. Bu, 19. yüzyılın sonlarına doğru keşfedilen, petrol veya benzin adı verilen oldukça uçucu bir yakıta ihtiyaç duyuyordu. Petrol gelecek yüzyılın en önemli ürünlerinden biri olacaktı. Şimdi, yeni milenyumda, hala üzerinde en çok tartışılan ve dünyada giderek kıtlaşan kaynaklardan biri. Bölüm 29. Elemanların Tablolanması bir şeyi pişirmek için malzemeleri karıştırdığımızda, kimyasal reaksiyonlardan yararlanırız. Su ısıtıcılarımızın kirecini çözerken oluşan köpürme bizim için iş başında olan kimyadır. Taşıdığımız plastik su şişeleri, giydiğimiz renkli giysiler yüzlerce yılda kazanılan kimyasal bilgiler sayesinde mümkün oluyor. Kimya 19. yüzyılda modernleşti. Biraz özetleyelim. Yüzyılın başında kimyacılar Dalton'un orijinal atom fikrini benimsediler. Daha sonra hangi ülkeden gelmiş olursa olsun herkesin anlayabileceği özel bir dil yaratma konusunda büyük ilerleme kaydettiler. İki hidrojen atomu için H2 gibi elementler için bir sembol sistemi vardı. Herkes atomun maddenin en küçük birimi olduğu konusunda hemfikirdi. Tek tür atomdan, örneğin karbon, oluşan maddeler için element sözcüğünü kullandılar. Bir bileşik, kimyasal olarak birbirine bağlanmış iki veya daha fazla elementten oluşuyordu. Bileşikleri elementlere ayırabilirsiniz, amonyum nitrojen ve hidrojen, ancak tek tek elementlere ulaştığınızda, şeyleri daha fazla parçalara ayıramazsınız. Her ne kadar atomlar Dalton'un öne sürdüğü gibi sert küçük toplar olmasa da, tam olarak ne olduklarını söylemek son derece zordu. Bunun yerine kimyacılar, bunların diğer atomlar veya bileşiklerle birleştiğinde nasıl davrandıkları hakkında çok şey keşfetmeye başladı. Bazı unsurlar, ne yaparsanız yapın, diğerlerine tepki vermekle ilgilenmiyordu. Bazıları o kadar şiddetli tepki veriyordu ki, patlamaya karşı korunmak zorunda kalıyordunuz. Ancak bazen, başlamasına yardımcı olursanız bir tepki alabilirsiniz. Oksijen ve hidrojen bir şişeye birlikte konulabildi ve hiçbir şey olmadı. Kıvılcım çıkarırsan dikkatli olman gerekirdi. Dramatik patlamaya rağmen reaksiyon sudan daha olağan dışı bir şey üretmedi. Diğer uçta, eğer magnezyum ve karbon havasız bir şişede bir araya getirilirse, onları sonsuza kadar ısıtabilirsiniz ve hiçbir şey olmaz. Biraz havanın içeri girmesine izin verirseniz, parlak ışık ve çok fazla ısı ile karşılanacaksınız. Kimyacılar bu çeşitli kimyasal reaksiyonların farkındaydı. Ayrıca bunlara neyin sebep olduğunu ve laboratuvarda ortaya çıkan kalıpları da merak etmeye başladılar. Deneylerini iki ana yolla başlattılar, sentez ve analiz. Sentez, elementleri bir araya getirmektir, tek elementler veya basit bileşiklerle başlarsınız ve bunlar birbirleriyle reaksiyona girdiğinde sonuçlara, yani ne yapıldığına bakarsınız. Analiz ise tam tersidir, daha karmaşık bileşikle başlarsınız, onu parçalamak için bir şeyler yaparsınız ve son ürünlere bakarak başladığınız bileşiği anlamaya çalışırsınız. Bu yöntemler kimyacılara oldukça basit birçok bileşiğin nelerden oluştuğu konusunda iyi bir fikir vermeye başladı. O zamanlar hakkında fikir sahibi oldukları maddelere yeni parçalar ekleyerek daha karmaşık bileşikler oluşturmak daha kolaydı. Tüm bu deneylerden iki şey özellikle netleşti. İlk olarak, gördüğümüz gibi, öğelerin her birinin ya olumlu ya da olumsuz ilimleri var gibi görünüyordu. Eskilerin dediği gibi zıtlıklar birbirini çeker. Örneğin, doğal olarak pozitif bir element olan sodyum, negatif bir element olan klor ile kolayca birleşerek sodyum klorür, ki bu sadece yiyeceklerin üzerine serptiğimiz sofra tuzudur, oluşturur. Pozitif ve negatif birbirini iptal eder, dolayısıyla tuz nötrdür. Tüm kararlı bileşikler, kendilerine bir şey yapılmadıkça değişmeyecek olanlar, nötr olması gerekmeyen elementlerden oluşmuş olsalar bile nötrdür. Sodyum ve klorun birleştirilmesi bir sentez örneğidir. Yaptığınız tuzun kimyasal analizini yapabilirsiniz. Tuzu suda eritin, çözeltiyi artı ve eksi kutuplarıyla birlikte bir elektrik alanına koyun, parçalanacaktır. Sodyum negatif kutba göç eder, klor ise pozitif kutba doğru dans eder. Yüzlerce benzer deney kimyagerleri bu tür elementlerin atomlarının gerçekten de bu olumlu ve olumsuz özelliklere sahip olduğuna ikna etti. Ve bu özellikler, elementler birbirleriyle reaksiyona girdiğinde ne olacağını belirlemede önemli bir rol oynar. İkincisi, deneyler sırasında bazı atom grupları birbirine yapışabilir ve bu kolektif atomlar tek bir birim gibi davranabilir. Bu birimlere, radikaller, adı verildi ve onlar da pozitif ya da negatiftir. Kimyagerlerin eterler, alkoller veya benzenler gibi bir dizi ilgili bileşiği, hepsi karbon içeren, anlamaya başladığı, organik kimyada özellikle önemliydiler. Benzenler, her biri halka benzeri yapıya sahip büyüleyici bir gruptu. Pek çok kimyager, bu organik grupları sınıflandırmaya, bunların neden oluştuğunu ve nasıl tepki verdiklerini anlamaya istekliydi, özellikle de birçok maddenin endüstri için değerli hale gelmesi nedeniyle. Bu tür endüstriyel kimyasallar giderek küçük laboratuvarlarda değil fabrikalarda üretilmeye başlandı. Gübrelere, boyalara, ilaçlara, boyalara ve özellikle 1850'lerden itibaren petrol ürünlerine olan talep artıyordu. Modern kimya endüstrisi başlamıştı ve kimya sadece meraklıların ya da zenginlerin zevki değil, bir kariyer haline geldi. Elementlerin de kendilerine özgü kimyasal ve fiziksel özellikleri vardır. Gittikçe daha fazlası keşfedildikçe kimyagerler belirli kalıplar buldular. Hidrojen, sodyum veya klor gibi bazı elementlerin tek tek atomlarının diğer atomlarla yalnızca tek tek birleşmek istediği ortaya çıktı. Örneğin, tek bir hidrojen atomu ve bir klor atomu bir araya gelerek güçlü bir asit olan hidroklorik asit, HCl, oluşturur. Oksijen gibi başkalarının tek bir atomu, barium ve magnezyumun diğer atomlarla veya radikallerle birleşme konusunda çift kapasiteye sahip olduğu görülüyor ve bu nedenle su oluşturmak için iki hidrojen atomunun oksijenle birleşmesi gerekiyor. Bazı unsurlar daha da esnekti ve her zaman katı ve kesin kuralların konulmasını zorlaştıran istisnalar vardı. Elementlerin, ve radikallerin, kimyasal reaksiyonlara girme istekleri de farklıydı. Fosfor o kadar aktifti ki dikkatli bir şekilde işlenmesi gerekiyordu, silikon genellikle yavaştı ve çok daha az tehlikeliydi. Elementlerin fiziksel özellikleri de çarpıcı biçimde farklıydı. Normal sıcaklıklarda hidrojen, oksijen, nitrojen ve klor gaz halindeydi, cıva ve sodyum sıvıydı. Çoğu doğal olarak katıydı, kurşun, bakır, nikel ve altın gibi metaller. Her ikisi de yoğun olarak incelenen karbon ve kükürt başta olmak üzere diğer birçok element normalde katı haldeydi. Çoğu katı madde sıradan bir fırına konursa kolayca eritilebilir ve hatta bazen buharlaşabilir, gaza dönüştürülebilir. Sıvı cıva ve sodyumunda, eğer tehlikeli ise, buharlaşması kolaydı. 19. yüzyıl kimyacıları, oksijen ve nitrojen gibi gazları katı maddeler şöyle dursun sıvılara dönüştürecek kadar düşük sıcaklıklara ulaşamadılar. Ancak sorunlarının yalnızca teknik bir sorun olduğunun bilincindeydiler. Prensip olarak her element maddenin üç halinden her birinde mevcut olabilir, katı, sıvı ve gaz. 1850'lere gelindiğinde kimya rüştünü ispatlıyordu ve bu heyecan verici dönemde atomların bağıl ağırlıkları, moleküllerin, atom gruplarının birbirine nasıl bağlandığı, organik ve inorganik bileşikler arasındaki farklar hakkında tartışılacak çok şey vardı. Ve çok daha fazlası, 1860 yılında modern kimyanın yaratılmasına yardımcı olan bir şey oldu. Bugün oldukça sıradan görünen ama o zamanlar alışılmadık bir şeydi, uluslararası bir toplantı. Telefonun, e-postanın ve kolay seyahatin olmadığı günlerde bilim insanları nadiren buluşuyor ve çoğunlukla mektuplarla iletişim kuruyorlardı. Yurt dışından başka bir bilim insanının çalışmaları hakkında konuştuğunu ve ardından açık bir tartışmayı duymak nadir görülen bir olaydı. Uluslararası toplantılar 1850'lerde tren ve buharlı gemiyle seyahatin daha kolay hale gelmesiyle başladı ve insanların diğer ülkelerdeki meslektaşlarıyla tanışıp konuşmasına olanak tanıdı. Ayrıca dünyaya halk tarafından yaygın olarak paylaşılan bir inancı da duyurdular. Bilimsel topluluk, bilimin kendisinin nesnel ve uluslararası olduğu ve çoğu zaman insanları bölen ve bütün ulusları birbirleriyle savaşa sokan din ve politikanın üstünde olduğu. 1860 Kimya Toplantısı Almanya'nın Karlsruhe kentinde 3 gün boyunca toplandı. Avrupa'nın her yerinden önde gelen genç kimyagerlerin çoğu oraya geldi, bunların arasında 100 yılın geri kalanında kimyayı yönetecek olan 3 kişi de vardı. Toplantının hedefleri Alman August Kekule tarafından belirlendi. Farklı ülkelerden kimyagerlerin üzerinde çalıştıkları maddeleri, atom ve moleküllerin doğasını tanımlamak için kullanmaları gereken kelimeler üzerinde fikir birliğine varmalarını istedi. Ateşli Sicilyalı kimyager Stanislao Kanizaro zaten bunun için tartışıyordu ve o da memnuniyetle katıldı. Sibirya'dan tutkulu bir Rus kimyager olan Dmitri Ivanoviç Mendeleev de aynısını yaptı. Delegeler 3 gün boyunca Kekule'nin önerilerini tartıştı ve tam bir anlaşmaya varılamasa da tohumlar atılmıştı. Toplantıda birçok delegeye Canizzaro'nun 1858'de yayınladığı bir makalenin kopyaları verildi. Burada yüzyılın başlarındaki kimya tarihini gözden geçirdi. Kimyagerlere, atom ile molekül arasında net bir ayrım yapan hemşerisi Avogadro'nun çalışmalarını ciddiye almaları çağrısında bulundu. Canizzaro ayrıca elementlerin bağıl atom ağırlıklarını belirlemenin hayati önem taşıdığını savundu ve bunun nasıl yapılabileceğini gösterdi. Mendeleev mesajı aldı. Mendeleev kimyayı doğru düzgün öğrenebilsin diye 14 çocuğundan sonuncusunu Sibirya'dan Saint Petersburg'a götüren müthiş annesine çok şey borçluydu. Zamanın birçok önde gelen kimyacısı gibi Mendeleev de kendi deneylerine ve öğrencilerine öğrettiklerine dayanarak bir ders kitabı yazdı. Kanizaro gibi o da belirlenen birçok unsura düzen getirmek istiyordu. Modeller zaten ortaya çıkmıştı. Halojen ailesi olarak adlandırılanlar, örneğin klor, brom ve iyot benzer şekillerde tepki veriyordu. Kimyasal reaksiyonlarda da birbirleriyle değiştirilebilirler. Bakır ve gümüş gibi bazı metallerde reaksiyonlarında benzerlikler taşıyordu. Mendeleev elementleri listelemeye başladı. Bağıl atom ağırlıklarının sırası hala hidrojeni 1 olarak kullanıyor 1869'da fikirlerini sundu. Mendeleev, elementlerin atom ağırlığına göre bir listesini derlemekten fazlasını yaptı. Satır ve sütunlardan oluşan bir tablo oluşturdu. Bunu hem yukarıdan hem de aşağıdan okuyabilir ve benzer kimyasal özelliklere sahip elementler arasındaki ilişkiyi görebilirsiniz. İlk başta, kendi deyimiyle periyodik tablo çok kabaydı ve çok az kimyacı buna çok dikkat etti. Ayrıntıları doldurmaya başladığında ilginç bir şey oldu. Ara sıra eksik öğeler var gibi görünüyordu, tablosunun orada olması gerektiğini ima ettiği ancak keşfedilmemiş maddeler. Aslında, tablosunda bağıl atom ağırlıklarının öngördüğü bir sütun eksikti. Yıllar sonra bu sütunun, soylu, gazlar adı verilen, reaktif olmayan gazlarla dolu olduğu ortaya çıktı. Kendilerinden aşağı insanlarla sosyal olarak kaynaşmayan aristokrat soylular gibi, bu gazlarda kimyasal reaksiyonlardan uzaktı. Başlıcaları ancak 1890'larda keşfedildi ve Mendeleev ilk başta bulguları kabul etmedi. Çok geçmeden helyum, neon ve argonun sahip oldukları gösterilen atom ağırlıklarıyla birlikte kendi periyodik tablosu tarafından tahmin edildiğini fark etti. 1870'lerde ve 1880'lerde kimyagerler, Mendeleev'in tablosuna dayanarak tahmin ettiği elementlerden birkaçını daha keşfettiler. Pek çok kimyacı, onun sonuçta berilyum ve galyum olarak adlandırılan elementlerin var olması gerektiği yönündeki tahminlerini çılgın spekülasyonlar olarak değerlendirmişti. Belirlediği boşluklar yavaş yavaş dolmaya başladıkça kimyacılar Mendeleev'in masasının gücünü takdir etmeye başladı. Doğadaki yeni unsurları keşfetmelerine yol gösteriyordu. Ayrıca her bir elementin neye benzediğini ve diğer kimyasallarla nasıl reaksiyona girdiğini de açıklıyordu. Mendeleev'in elementleri basitçe anlama girişimi olarak başlayan şey, doğanın nasıl davrandığına dair şaşırtıcı bir anahtar üretti. Periyodik tablo artık dünyanın her yerindeki sınıflarda ve kimya laboratuvarlarında asılı duruyor. 19. yüzyılın büyük bir bölümünde kimyagerler kimyasal bileşimle, yani hangi atomların ve radikallerin belirli bileşikleri oluşturduğuyla ilgilendiler. İlk uluslararası kimya kongresi olan August Kekule'nin arkasındaki beyinler daha da ileri gitmeye başladı. O bilim adamlarını kimyasal yapıyı anlamayı hedeflemeye teşvik etti. Günümüzün kimyası ve moleküler biyolojisi, Bilim adamlarının atomların ve moleküllerin bir maddede nasıl düzenlendiğini, hepsinin nerede bulunduğunu ve oluşturdukları şekilleri bilmesine bağlıdır. Bu anlayış olmadan yeni ilaç aramak imkansız olurdu ve Kekule buna öncülük etti. Rüyasında, bir karbon atomu zincirinin, kendi kuyruğunu ısıran bir yılan gibi kendi etrafında kıvrıldığını gördüğünü anlattı. Bu, kapalı halka yapısına sahip olan hidrojen ve karbon bileşiği olan benzene ilişkin en büyük içgörülerinden birine ilham kaynağı oldu. Halkanın etrafındaki çeşitli noktalara radikaller veya elementler eklenebiliyordu ve bu, organik kimya için önemli bir ilerlemeydi. Rüyalar bir şeydir, zorlu işleri yapmak başka bir şey. Kekule laboratuvarında deneyler yaparak uzun saatler geçirdi. Organik kimyayı, karbon bileşiklerinin kimyası, anlamlandırdı ve tüm kimya dünyasına onları doğal ailelerine göre nasıl sınıflandıracaklarını öğretti. Karbonun diğer kimyasallarla birleşmedeki esnekliği onu büyülemişti. O zamanlar ısı ve ışık için yaygın olarak kullanılan metan gazı, 4 hidrojen atomuna bağlı bir karbon atomu olan CH4, İki oksijen atomu bir karbon atomuyla birleşerek CO2, karbondioksit verebilir. Bu atomik tercihlerin kesin olarak belirlenmediği, karbon ve oksijenin tek atomlar halinde birleşerek ölümcül gaz olan karbon monoksit co oluşturabileceği gerçeğiyle gösterildi. Kimyacılar bu birleştirme kalıpları için bir kelime buldular, değerlik. Ve bu, Mendeleev'in periyodik tablosundaki her bir elementin konumundan çıkarılabilir. Bunun neden böyle olduğu konusunda spekülasyon yaptılar. Gerçek anlayış ancak fizikçilerin atomun ve elektronun iç yapısının keşfiyle geldi. Elektron, kimyagerin atomunu fizikçilerin üzerinde çalıştığı atoma bağladı ve bir sonraki bölümde bu hikaye anlatılacak. Bölüm 30. Atomun içine. Kimyagerler atomu beğendiler. Kimyasal reaksiyonlara giren şey buydu. Bileşikler içinde belirli konumları vardı periyodik tablodaki yerine göre kabaca tanımlanan özelliklere sahipti. Her atomun diğer atomlarla olan ilişkilerinde negatif ya da pozitif olma eğilimi vardı ve değerlik adı verilen birleşme modellerine sahipti. Kimyacılar, ayrıca tek bir atom ile atomların moleküller halinde gruplanması, birbirine bağlı atom toplulukları, arasındaki farkı da takdir ettiler. Çoğunun tek atom olarak var olmaktan memnun olduğunu, ancak bazı atomların, Örneğin hidrojen ve oksijen, doğal olarak moleküler formda, H2 veya O2, var olduğunu fark ettiler. Hidrojenin her zaman bir olduğu atomların bağlı ağırlıkları da giderek artan bir doğrulukla ölçüldü. Ancak bunların hiçbiri kimyacılara atomların daha ince yapıları hakkında fazla ipucu vermedi. Laboratuvarlarında atomları manipüle edebildiklerini buldular. Ancak bu madde birimlerinin gerçekte ne olduğu hakkında fazla bir şey söyleyemediler. 19. yüzyılın büyük bölümünde fizikçiler başka şeylerle daha çok ilgilendiler, enerjinin nasıl korunduğu, elektrik ve manyetizmanın nasıl ölçülebileceği, ısının doğası ve gazların neden bu şekilde davrandığı. Fizikçilerin kinetik teori olarak adlandırılan gaz teorisi, aynı zamanda atomlar ve moleküller hakkında düşünmeyi de içeriyordu. Ancak kimyacılar gibi fizikçiler de atom teorisinin gördüklerini ve ölçtüklerini açıklamada son derece yararlı olmasına rağmen atomların gerçek doğasını anlamanın zor olduğu konusunda hemfikirdi. Atomların maddenin en küçük birimi olmadığının ilk işareti, onun bileşenlerinden biri olan elektronun çok önemli keşfiyle geldi. Deneyler zaten atomların elektrik yüklerine sahip olabileceğini göstermişti. Çünkü bir çözeltideki elektrik akımları bazı atomları pozitif kutba, bazılarını da negatif kutba çekiyordu. Fizikçiler bir atomun elektriksel özelliklerinin kimyasal reaksiyonlarda herhangi bir rol oynadığından pek emin değillerdi. Ancak elektrik yüklerini ölçtüler ve belirli birimler halinde geldiklerini buldular. Bu birimlere 1894'te, Cambridge'deki J.J. Thomson'un deneysel çalışmalarında katot tüpünü kullanmaya başlamasından hemen sonra elektron adı verilmişti. Katot tüpü oldukça basittir. Bu kadar basit bir şeyin bize atomun ve evrenin temel yapısı hakkında bilgi vermeye başlayabilmesi gerçekten şaşırtıcı. Bu tüp, kısmi bir vakum oluşturmak için havanın büyük bir kısmını emmiş ve her iki uca da elektrotlar yerleştirilmiştir. Tüp içinden bir elektrik akımı gönderildiğinde, ışınların, radyasyonların, üretimi de dahil olmak üzere her türlü ilginç şey meydana gelir. Radyasyonlar enerji veya parçacık akışlarıdır ve katok tüpünde yapılanlar çoğunlukla hızlı hareket eden yüklü parçacıklardan oluşur. Kevin Cavendish laboratuvarlarındaki Thompson ve meslektaşları elektrik yükünü ve bu radyasyonlardan bazılarının ağırlığını ölçmeye başladı. Bu iki ölçümün birbiriyle nasıl ilişkili olduğuna karar vermeye çalıştılar. 1897'de Thomson, bu ışınların yüklü atom altı parçacıkların akışı, yani atom parçacıkları olduğunu öne sürdü. Ağırlıklarının en hafif atom olan hidrojenin yalnızca çok küçük bir kısmını oluşturduğunu tahmin etti. Fizikçilerin Thomson'un gerçekten de elektronu bulduğunu ve bunun kendisi ve diğerlerinin bir süredir ölçtüğü yük birimi olduğu konusunda hemfikir olmaları birkaç yıl aldı. Yani atomların elektronları vardır. Başka neleri var? Cevap, katot tüpüyle yapılan daha fazla deneyin sonuçlarından yavaş yavaş geldi. Tüpün içindeki boşluklar daha iyi hale geldi ve daha güçlü elektrik akımları geçebildi. Bu teknik ilerlemelerden yararlananlar arasında, Thomson'un bir zamanlar öğrencisi, işbirlikçisi ve sonunda Cambridge'deki Cavendish Laboratuvarlarında varisi olan Yeni Zelandalı Ernest Rutherford da vardı. 1890'ların sonlarında Rutherford ve Thomson, fizikçiler için büyük önem kazanmış bir element olan uranyumun yaydığı iki farklı ışın türünü tespit ettiler. Uranyum ışınlarından biri manyetik alanda bükülebilir, diğeri yapamadı. Rutherford bunların ne olduğunu bilmeden onları yalnızca alfa ve beta ışınları olarak adlandırdı, yalnızca Yunanca A ve B isimler birbirine girdi. Rutherford onlarca yıldır her iki tuhaf ışınla denemeler yapmaya devam etti. Sadece uranyumun değil, bütün bir grup elementin bu ışınları yaydı, yaydı, ortaya çıktı. Bu unsurlar 20. yüzyılın ilk yıllarında büyük heyecan yaratmış ve günümüzde de önemini korumaktadır. Bunlar, radyoaktif, elementlerdir ve en yaygın olarak uranyum, radyum ve toryum oluşur. Bilim insanları bunların özel özelliklerini araştırmaya başladıklarında atomun yapısı hakkında çok önemli şeyler öğrendiler. Alfa, ışını, temeldi. Buna alfa, parçacığı, da denir. Atom fiziğinin çok küçük ve çok hızlı dünyasında ayrımlar bazen bulanıklaşır. Rutherford ve meslektaşları olanları ölçerek onları çok ince metal tabakalara yönelttiler. Normalde parçacıklar metal levhalardan geçiyordu. Ancak bazen doğrudan geri döndüler. Olanları düşündüğünde Rutherford'un ne kadar şaşırdığını hayal edin. Sanki bir kağıda ağır bir gülle atmış ve topun kendisine geri döndüğünü fark etmiş gibiydi. Deneyin anlamı, alfa parçacığının metal levhayı oluşturan atomların çok yoğun bir kısmıyla karşılaştığıydı. Bu yoğun alan atomun çekirdeğiydi. Deneyleri, atomların çoğunlukla boş alandan oluştuğunu ve alfa parçacıklarının çoğunun doğrudan geçmesinin nedeninin de bu olduğunu gösterdi. Ancak bu merkezi çekirdekteki oldukça yoğun kütleye çarptıklarında geri sıçradılar. Daha fazla çalışma çekirdeğin pozitif yüklü olduğunu gösterdi. Fizikçiler, çekirdeğin pozitif yükünün elektronun negatif yükleri tarafından dengelendiğinden ve elektronların çekirdeği çevreleyen büyük ölçüde boş alanda daire çizdiğinden şüphelenmeye başladılar. Rutherford artık nükleer fiziğin kurucusu olarak kabul ediliyor. Buluşlarından dolayı 1908'de Nobel Kimya Ödülünü kazandı. Bu ödüllere İsveçli kurucularının adı verilmiştir. 1901'de tanıtıldıklarından sonra bilimdeki en büyük ödül haline geldiler ve bunlardan birini kazanmak birçok hırslı bilim insanının hedefi olmaya devam ediyor. Rutherford seçkin öğrenciler ve meslektaşlar bulma konusunda iyiydi ve onlardan birçoğu Nobel ödülü de kazandı. Danimarka'dan Niels Bohar'da bunlardan biriydi. Rutherford'un atom kütlesinin neredeyse tamamının küçük çekirdeğine sıkıştırıldığı fikrini aldı ve 1913'te, Bohar atomu, adı verilen bir şeyi geliştirmek için, kuantum, fiziği adı verilen heyecan verici yeni bir araç uyguladı. Bu, atomun içinde olup bitenleri görselleştiren bir modeldi. Bilim adamlarının o zamanlar sahip olduğu en iyi bilgileri kullanarak atom, bir atomun güneş sistemimize benzer bir yapıya sahip olduğu, Güneşin, çekirdeğin ortada olduğu ve gezegenlerin, elektronların yörüngelerinde onun etrafında döndüğü hayal edildi. Bohr'un modelinde pozitif yüklü çekirdeğin ağırlığı, atoma atom ağırlığını ve dolayısıyla periyodik tablodaki yerini veriyordu. Çekirdek pozitif yüklü protonlardan oluşuyordu. Atom ne kadar ağırsa çekirdekte o kadar çok proton vardı. Atomun bir bütün olarak elektriksel olarak nötr olması için proton ve elektronların sayısının eşleşmesi gerekiyordu. Elektronlar çekirdeğin etrafında farklı yörüngelerde dönüyordu ve, kuantum, biti tam da burada devreye giriyordu. Bilim adamlarının, kuantum fiziği olarak adlandırdığı tüm fikir paketinin parlak kısımlarından biri, doğadaki şeylerin belirli olduğu fikriydi. Bireysel paketler, kuanta. Bu şeyler kütle, enerji veya ilgilendiğiniz her şey olabilir. Bohar modelinde elektronlar farklı, bireysel kuantum durumlarında yörüngede dönerler. Çekirdeğe en yakın olan elektronlar ona daha güçlü bir şekilde çekilir. En uzakta olanlar daha az güçlü bir şekilde bağlı olanlardır ve kimyasal reaksiyonlara katılmaya veya elektrik veya manyetizma üretmeye hazır olanlar bu elektronlardır. Bunların hepsi oldukça zor görünüyorsa da öyledir. Bohar bunu biliyordu. Ancak Bohar modelinin fizikçilerle kimyagerlerin aynı dilde konuşmasına olanak tanıdığını da biliyordu. Fizikçilerin deneylerine dayanıyordu ama aynı zamanda kimyagerlerin kendi laboratuvarlarında gözlemlediklerini açıklamada da ileri gitmişti. Özellikle periyodik tablodaki elementlerin neden farklı birleşme düzenleri veya değerlikleriyle bu şekilde davrandıklarını açıklamaya yardımcı oldu. Tek tek katılanlar bunu yaptılar çünkü ellerinde yalnızca bir, serbest, elektron vardı. Diğerleri, sahip oldukları, serbest, elektronların sayısından dolayı farklı desenlere sahipti. Atomun bohrun düşündüğünden çok daha karmaşık olduğunu artık bilsek bile, onun atom modeli bilimin modern ikonlarından biri haline geldi. Her türlü yeni soru ortaya çıktı. Birincisi, nasıl oluyor da pozitif yüklü protonlar atom çekirdeği gibi dar bir alanda bir arada var olabiliyor? Elektrik yükü ile benzer benzeri iter, zıt kutuplar çeker, iki mıknatıs düşünün. Peki neden protonlar birbirini itmiyor ve neden elektronlar içeri çekilmiyor? İkincisi, bilinen en hafif atom hidrojendir. Dolayısıyla atom ağırlığı bir olan hidrojenin tek bir proton ve neredeyse ağırlıksız bir elektrondan oluştuğunu varsayalım. Bu, protonun atom ağırlığının bir olduğunu varsaymanın mantıklı olduğu anlamına gelir. Peki neden periyodik tablodaki atomların atom ağırlıkları güzel ve istikrarlı bir akışla artmıyor, 1, 2, 3, 4, 5 ve benzeri? İlk bulmacanın cevabının kuantum mekaniğinin daha da gelişmesini beklemesi gerekiyordu. Atom ağırlıkları dizisindeki atlamalarla ilgili ikinci bilmece, Rutherford'un Cambridge'deki meslektaşlarından biri olan James Chadwick tarafından çok daha önce çözüldü. 1932'de Chadwick bombardıman deneylerinin sonuçlarını açıkladı. Rutherford'dan beri bu yöntem atomun yapısı üzerinde çalışan fizikçiler için hayati bir araç olmuştu. Chadwick, en sevdiği metal olan berilyuma alfa parçacıkları akışları gönderiyordu. Beryliumun bazen atom ağırlığı bir olan ve yüksüz bir parçacık yaydığını buldu. Parçacık için Rutherford'un adını, Nötron, kullandı, ancak çok geçmeden bunun Rutherford'un düşündüğü gibi sadece bir proton ve elektronun birleşimi değil, doğanın temel bir parçacığı olduğu anlaşıldı. Nötron, fizikçiler için, kafa karıştırıcı atom ağırlıklarını ve periyodik tablodaki konumlarını açıklayan bir tür kayıp halkaydı. Mendeleev'in dünya elementlerini temsili, gezegenimizin temel malzemelerinin haritasını çıkarmadaki değerini kanıtlamaya devam ediyordu. Chadwick'in nötronu aynı zamanda izotopların keşfine de yol açtı. Bazen aynı elementin atomları farklı atom ağırlıklarına sahip olabilir. Eğer nötron sayıları farklıysa, bunlar atom çekirdeğindeki nötr parçacıklardır. İzotoplar bu nedenle aynı elementin farklı atom ağırlıklarına sahip atomlarıdır. Hidrojen bile bazen tek protonuyla birlikte bir nötrona sahip olduğunda atom ağırlığı bir yerine iki olabilir. Chadwick, nötronları ve neler yapabildiklerini keşfettiği için, onları keşfettikten yalnızca 3 yıl sonra Nobel ödülünü kazandı. Nötron, diğer atomların çekirdeklerini bombalamak için güçlü bir araçtı. Pozitif veya negatif bir yüke sahip olmadığından, sıkı bir şekilde paketlenmiş protonlara sahip, aşırı pozitif atom çekirdeği tarafından doğal olarak itilmez. Chadwick bunu fark etti ve eğer atomları parçalayacaksanız, onları yüksek hızlara ve enerjilere hızlandıracak bir makineye ihtiyacınız olduğunu gördü, bir siklotron ya da senkrotron. Bunlar, atomları ve parçacıklarını neredeyse ışık kadar hızlı itmek için çok güçlü manyetik alanlar kullanır. Bu tür bir araştırma yapmak için Chadwick, Cambridge'den ayrılarak Liverpool Üniversitesi'ne gitti çünkü orada kendisine bir siklotron yapması için fon verildi. Orada, yüksek hızlı nötronların uranyum gibi ağır atomlara parçalanmasının müthiş enerjiler üretebileceğini gördü. Eğer bu tür enerjiler kontrol altına alınırsa çok önemli bir sonuca yol açacak bir zincirleme reaksiyon başlatabilirler, atomik bölünme, yani atomun bölünmesi. İkinci Dünya Savaşı'nı sona erdirmek için yapılan ve kullanılan atom bombaları bu çalışmanın sonucuydu ve Chadwick, bu projenin İngiliz tarafının lideriydi. Pek çok kişi Chadwick'in nötronu keşfetmesinin atomların, evrenin yapı taşları, ile ilgili sorunları çözdüğünü düşünüyordu. Ama yanılıyorlardı. Hala keşfedilmeyi bekleyen birçok sürpriz vardı. Ancak elektron, proton ve nötron hakkındaki temel anlayış bile fizikçilerin alfa, beta ve gama ışınları gibi çeşitli dalga ve parçacıklarla ilgilenmesini gerektiriyordu. Onlar x ışınları gibi diğer gizemli olayları ve doğanın kuantum adı verilen küçük paketler halinde ticaret yaptığının keşfini anlamak zorunda kalmıştı. Nükleer fizik ve kuantum fiziği, bunlar 20. yüzyılın büyük bölümünde bilginin en ileri noktasındaki fizik alanlarıydı. Bölüm 31. Radyoaktivite. Hiç yanlışlıkla bir kemiğinizi kırdınız mı ya da bir şey yuttunuz mu? Eğer öyleyse, büyük ihtimalle bir doktorun vücudunuzu açmaya gerek kalmadan içini görebilmesi için röntgen çektirmişsinizdir. Röntgenler bugün rutindir. 19. yüzyılın sonunda bunlar bir sansasyondu. X ışınları, radyasyonun anlamı tam olarak anlaşılmadan önce bile yararlanılan ilk radyasyon türüydü. Radyoaktivite ve atom bombaları daha sonra geldi. Almanya'da, X ışınlarına Wilhelm Röntgen'den sonra hala bazen, Röntgen ışınları, adı verilmektedir. Onların gücünü ilk gören o değildi ama gördüklerini ilk fark eden oydu. Bilim genellikle böyledir, sadece görmek yeterli değildir, neye baktığınızı anlamalısınız. 1890'larda Röntgen, diğer birçok fizikçiyle birlikte, J.J. Thomson'u hatırlıyor musunuz, katot ışın tüpüyle çalışıyordu. 8 Kasım 1895'te, katot ışın tüpünden biraz uzakta bir fotoğraf plakasının gizemli bir şekilde açığa çıktığını fark etti. Siyah kağıtla kaplıydı ve o zamanlar bilim adamları katot ışınlarının o kadar uzakta etkisinin olmadığını varsayıyordu. Sonraki 6 haftayı neler olduğunu çözmekle geçirdi. Diğer bilim adamları da aynı şeyi gözlemlemiş ancak bu konuda hiçbir şey yapmamışlardı. Röntgen, bu yeni ışınların düz bir çizgide ilerlediğini ve manyetik alanlardan etkilenmediğini keşfetti. Işıktan farklı olarak cam mercek tarafından yansıtılamaz veya bükülemezler. Ama karısının eli de dahil olmak üzere katı maddelere nüfuz edebilirler. İlk Röntgen filmi için poz verdi. Evlilik yüzüğünün yanı sıra parmak kemikleri de açıkça görülebiliyordu. Bu ışınların tam olarak ne olduğunu bilmediğinden onlara sadece, X ışınları, adını verdi. 6 haftalık sıkı çalışmanın ardından bunu dünyaya anlattı. X ışınları anında popüler oldu. Kırık kemiklerin teşhis edilmesinde veya kurşunların veya bir vücuda yerleştirilmemesi gereken diğer şeylerin bulunmasında tıbbi kullanımları anında fark edildi. Çok az şey kamuoyu tarafından bu kadar anında benimsenmiştir. X ışınlarına dayanıklı iç çamaşırları hızla satışa sunuldu. Fizikçiler X ışınlarının tam olarak ne olduğunu tartıştılar. 10 yıldan fazla süren araştırmaların ardından, X ışınlarının alışılmadık derecede kısa dalga boyuna ve yüksek enerjiye sahip radyasyon olduğu gösterildi. Başlangıçta laboratuvar çalışanları, X ışınlarının insan etine zarar vererek yanıklara neden olabileceğini fark ettiler ve bu nedenle, 1896 gibi erken bir tarihte kanser hücrelerini öldürmek için kullanıldılar. İnsanların bunların ne kadar tehlikeli olduğunu fark etmesi biraz daha uzun sürdü. Ve ilk araştırmacılardan birçoğu radyasyon zehirlenmesinden ya da lösemi adı verilen kan kanserinden öldü. X ışınları kansere neden olabileceği gibi kanserle de savaşabilir. Röntgen X ışınlarıyla çalışırken, bu kez Fransa'da radyasyonun başka bir türü olan radyoaktivite keşfedildi. Henry Becquerel, bazı maddelerin parlama ya da doğal olarak ışık yayma şekli olan floresans üzerinde çalışıyordu. Tam da bunu yapan bir uranyum bileşiği kullanıyordu. Bu bileşiğin tıpkı röntgenin X ışınları gibi fotoğraf plakasını etkilediğini keşfettiğinde, bu gizemli ışının başka bir kaynağını keşfettiğini varsaydı. Ancak Becquerel 1896'da ışınlarının röntgeninki gibi davranmadığını buldu. Bunlar farklı türde bir radyasyondu, giysilerin veya derinin içini, görebilen, x ışınlarının bariz dramatik etkileri yoktu ama yine de tekrar bakmaya değerdi. Paris'te bu meydan okuma ünlü karı koca fizikçiler Pierre ve Marie Curie tarafından üstlenildi. 1898'de külüler bir miktar uranyum içeren bir ton ziftli, ham katran benzeri madde elde ettiler. Nispeten saf uranyumlarını çıkarırken radyoaktivite ellerini yaktı. Ayrıca toryum ve polonyum adını verdikleri iki yeni radyoaktif element keşfettiler, ikincisi marinin memleketi Polonya'dan geliyor. Bu elementler uranyumunkine benzer özelliklere sahip olduğundan, Dünyanın her yerindeki bilim insanları bunların güçlü ışınları hakkında daha fazla bilgi edinmek için baskı yaptı. Bunlar beta ışınlarıydı, elektron akışları, alfa ışınları, 1899'da Rutherford tarafından elektronsuz helyum atomları olduğu ve dolayısıyla pozitif yüklü olduğu gösterilmiştir, ve gama ışınları, yüksüzdür, ancak daha sonra X ışınlarına benzer elektromanyetik radyasyon olduğu gösterilmiştir. Küriler bilime olan bağlılıklarında gerçekten kahramanca davrandılar. Pierre bir sokak kazasında öldükten sonra Marie, iki küçük çocuğuna bakmasına rağmen işine devam etti. Simyanın bir elementin diğerine dönüştüğünü görme yönündeki eski vadi, radyoaktivitenin keşfiyle neredeyse yerine getirildi. Neredeyse, çünkü simyacıların hayali kurşunu veya başka bir adi metali altına dönüştürmekti, Radyoaktivitenin yaptığı şey uranyumu değerli bir metal olan kurşuna dönüştürmekti. Hala, doğa, simyacıların yalnızca hayalini kurduğu şeyi yapabilirdi. X ışınları gibi radyoaktivitenin de önemli tıbbi kullanımları vardı. Marie Curie tarafından keşfedilen bir başka radyoaktif element olan radyum özellikle değerliydi. Işınları kanser hücrelerini öldürebilir. Ancak X ışınları gibi radyoaktivite de dozun çok yüksek olması durumunda kansere neden olur. Marie Curie de dahil olmak üzere ilk işçilerin çoğu uygun güvenlik kuralları oluşturulmadan önce radyasyonun etkilerinden öldü. Kızı Irène de aynı alanda yaptığı çalışmalarla Nobel ödülünü kazandı ve annesini öldüren kan kanserinden erken öldü. Uranyum. Torium, polonyum ve radyum doğal olarak radyoaktiftir. Bu ne anlama gelir? Bu radyoaktif elementler fizikçilerin, ağır, dediği elementlerdir. Çekirdekleri çok sıkı bir şekilde paketlenmiştir ve bu da onu kararsız hale getirir. Radyoaktif ışınlar olarak tespit ettiğimiz şey bu kararsızlıktır. Buna, radyoaktif bozunma, adı verildi çünkü parçacıklar kaybolduğunda element kelimenin tam anlamıyla bozunuma uğradı ve farklı bir element haline geldi elementtir ve periyodik tabloda farklı bir yer tutar. Bu bozulmayı dikkatli bir şekilde incelemek, periyodik tablodaki bilgi boşluklarını doldurmaya yönelik hayati önem taşıyan çalışmayı sürdürdü. Aynı zamanda, radyometrik tarihleme, adı verilen bir süreçle, dünya tarihindeki olayların tarihlendirilmesi için değerli bir yol sağladı. Ernest Rutherford da bu gelişmede öncüydü ve 1905'te tekniğin dünyanın yaşının belirlenmesine yardımcı olacağını öne sürdü. Fizikçiler, doğal olarak radyoaktif bir elementteki, örneğin uranyum, atomların yarısının, son ürününe, yani elementin farklı versiyonuna, bu örnekte kurşun, bozulmasının ne kadar süreceğini hesapladılar. Bu süreye elementin yarı ömrü adı verildi. Elementlerin yarı ömürleri birkaç saniyeden milyonlarca yıla kadar değişebilir. Bir elementin yarı ömrünü öğrendikten sonra, bilim insanları bir fosile veya kayaya, doğal olarak oluşan herhangi bir örneğe, bakarak ne kadar orijinal element ve ne kadar çürümüş element olduğunu görmek için bir olayın tarihini belirleyebilirler. İki element arasındaki oran onlara numunenin yaşını söyleyecektir. Karbonun olağan dışı bir formu doğal olarak radyoaktiftir ve yarı ömrü, bir zamanlar yaşayan hayvan ve bitkilerin fosilleşmiş kalıntılarının tarihlendirilmesinde kullanılabilir. Tüm canlılar yaşamları boyunca karbon alırlar. Öldüklerinde bu durur. Yani fosillerdeki radyoaktif karbon miktarının ölçülmesi, bunların oluşumuna ilişkin bir tarih sağlar. Radyometrik tarihleme, kayaları tarihlendirmek için aynı prensibi kullanır ve bu da çok daha uzun bir zaman çerçevesi sağlar. Bu teknik, fosillerin incelenmesini dönüştürdü. Çünkü fosiller artık birbirlerinden daha yaşlı ya da daha genç değil, yaklaşık yaşlarını da biliyoruz. Fizikçiler, radyoaktif emisyonlarda çok büyük miktarda enerjinin yer aldığını hemen gördüler. Uranyum gibi doğal olarak radyoaktif elementler ve karbon gibi yaygın elementlerin radyoaktif formları azdır. Ancak atomları alfa parçacıkları veya nötronlarla bombaladığınızda, birçok elementin yapay olarak radyoaktivite enerjisi yaymasını sağlayabilirsiniz. Bu, atomun çekirdeğinde ne kadar enerjinin paketlendiğini gösterdi. Bu potansiyelden nasıl yararlanılacağını bulmak son 100 yıldır pek çok fizikçiyi harekete geçirdi. Bir atomu bombalayıp çekirdeğinden bir alfa parçacığı atmasını sağladığınızda, atomu, bölersiniz, ve onu farklı bir hale getirirsiniz. Eleman, bu nükleer fisyondur. Çekirdek iki proton kaybetmiştir. Alternatif olan nükleer füzyon, bir atomun bir parçacığı abzurbe etmesi ve periyodik tabloda yeni bir yer almasıyla ortaya çıkar. Hem fisyon hem de füzyon enerji açığa çıkarır. Nükleer füzyonun olasılığı 1930'ların sonlarında Lise Meitner'in de aralarında bulunduğu Alman ve Avusturyalı fizikçiler tarafından gösterildi. Yahudi olarak Doğan Meitner, Hristiyanlığa geçmişti ama yine de 1938'de Nazi Almanya'sından kaçmak zorunda kalmıştı. Periyodik tablodaki bir sonraki element olan helyum atomunu oluşturmak için iki hidrojen atomunun füzyonunu tartışıyordu. Güneş ve diğer yıldızlar üzerinde yapılan çalışmalarda hidrojenin helyuma dönüşümünün yıldız enerjisinin ana kaynağı olduğu ortaya çıktı. Helyum, dünyada bulunmadan önce güneşte keşfedilmişti, atomları, spektroskop adı verilen bir aletle incelendiğinde karakteristik dalga boyları gösteriyor. Bu reaksiyon çok yüksek sıcaklıklara ihtiyaç duyuyordu ve 1930'larda laboratuvarda gerçekleştirilemiyordu. Ancak teoride, patladığında büyük miktarda enerji açığa çıkaracak bir hidrojen bombası, füzyon bombası, yapabilirsiniz. 1930'larda alternatif olan atom bombası ya da fisyon bombası daha uygulanabilirdi. Naziler Avrupa'daki saldırganlığını sürdürürken, savaş ihtimali giderek artıyor gibi görünüyordu. Aralarında Almanya'nın da bulunduğu pek çok ülkedeki bilim insanları, bu tür yıkıcı silahların hazırlanması için gizlice çalıştı. Topyekün savaşa yönelik bu korkunç dansta İtalyan fizikçi Enrico Fermi'nin çalışmaları çok önemliydi. Fermi ve grubu, atomları, yavaş, nötronlarla bombardıman etmenin istenen nükleer fisyona neden olacağını gösterdi. Yavaş nötronlar hedef atomlarına giderken parafinden veya benzer bir maddeden geçirildi. Bu düşük hızda çekirdeğe yerleşip bölünmesine neden olma olasılıkları daha yüksekti. Fermi, Nazilere sempati duyan faşist rejiminden kaçmak için 1938'de İtalya'yı terk etti. Dönemin en yaratıcı bilim adamlarının ve yazarların, sanatçıların ve düşünürlerin çoğu gibi o da Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Bugün bazen beyin göçünden bahsediyoruz. Bu da en iyi beyinlerin başka ülkelerde daha iyi çalışma koşulları için evlerini terk etmeleri anlamına geliyor. Daha fazla para, daha büyük bir laboratuvar hayatlarını istedikleri gibi yaşamak için daha iyi bir şans. 1930'ların sonlarında ve 1940'ların başlarında insanlar işlerinden kovuldukları ve geleceklerinden korktukları için kaçtılar. Hayatları, naziler ve faşistler pek çok korkunç şey yaptılar. Aynı zamanda bilimin çehresini de değiştirdiler ve bu zorunlu beyin göçünden en çok Britanya ve ABD kazançlı çıktı. ABD'de mültecilerin çoğu çok gizli, Manhattan projesine katılacaktı. Bu şimdiye kadar üstlenilen en pahalı bilimsel projelerden biriydi, ancak bunlar giderek daha umutsuz zamanlardı. 1930'ların sonlarına gelindiğinde, radyoaktif elementlerin anlaşılmasındaki çarpıcı ilerlemeler birçok fizikçiyi bunların nükleer bir patlama yaratabileceğine ikna etti. Zorluk onu kontrol etmekteydi. Bazıları bunun çok tehlikeli olacağını düşündü, sonuçta ortaya çıkan zincirleme reaksiyon tüm gezegeni havaya uçuracaktı. 1939'da savaş ilan edildiğinde Britanya ve ABD'deki fizikçiler, Almanya ve Japonya'daki bilim adamlarının atom bombası üzerinde çalışmaya devam edeceğine ve müttefiklerin de aynısını yapması gerektiğine inanıyorlardı. Bir dizi bilim adamı Amerika Başkanı Franklin Roosevelt'e bir mektup yazarak onu müttefiklerin tepkisine izin vermeye çağırdı. Bunların arasında dünyanın en ünlü bilim adamı ve aynı zamanda Nazi Almanya'sından kaçan bir mülteci olan Albert Einstein'da vardı. Roosevelt de bunu kabul etti. Tennessee, Chicago ve New Mexico'daki tesislerde bu önemli adımın birçok bileşeni koordine edildi. Manhattan projesi askeri hatlar boyunca yürütüldü bilim insanları bulgularını yayınlamayı bıraktı. Bilimin temel değeri olan açıklık ve bilgi paylaşımını bir kenara bırakıyorlar. Savaş insani değerleri değiştirir. Bu sır, ABD ve İngiltere'nin önemli bir müttefiki olan komünist Rusya ile bile paylaşılmadı, ancak çok gizli bombalar konusunda hala güvenilmiyor. 1945'e gelindiğinde, ABD'deki bilim adamlarından birinin Ruslara gizlice bilgi vermesine rağmen, Alman, Japon ve Rusların atom bombası yapma çabaları hala çok ileri gitmemişti. Ancak Manhattan projesi iki bomba üretmişti. Biri uranyum, diğeri insan yapımı radyoaktif bir element olan plütonyum kullanıyordu. Amerika çölünde daha küçük bir test bombası patladı. İşe yaradı. Bombalar kullanıma hazırdı. Almanya 8 Mayıs 1945'te teslim oldu, dolayısıyla Avrupa'ya bomba atılmadı. Japonya Pasifik'teki saldırganlığını sürdürdü. ABD'nin yeni başkanı Harry Truman, 6 Ağustos'ta Japonya'nın Hiroşima kentine uranyum bombasının atılmasını emretti. Oldu bir parça uranyumun diğerine ateşlenmesiyle patlatıldı. Japonlar hala teslim olmadı. Truman, 3 gün sonra plutonyum bombasının ikinci bir Japon şehri olan Nagasaki'ye atılmasını emretti. Bu eylem sonunda savaşı sona erdirdi. Bombalar çoğu sivil olmak üzere yaklaşık 300 bin insanı öldürmüştü ve Japonya teslim oldu. Artık herkes nükleer enerjinin hayret verici gücünü görüyordu. Dünyamız sonsuza dek değişti. Bu kitle imha silahlarını yapan bilim adamlarının çoğu, başarılarının korkunç bir savaşı sona erdirdiğini biliyordu ancak yarattıkları şey konusunda endişeliydi. Atom enerjisinin inanılmaz gücü dünyamızda önemini korumaya devam ediyor. Öyleyse tehlikelerini de yapın, Rusya ile ABD arasındaki güvensizlik 2. Dünya Savaşı'ndan sonra da devam ederek, soğuk savaşa dönüştü. Her iki ülkede geniş atom ve nükleer silah depoları inşa etti. Neyse ki bunlar henüz öfkeyle kullanılmadı ve her ne kadar stoklar yıllar geçtikçe anlaşma yoluyla azaltılsa da nükleer silaha sahip olan ülkelerin sayısı arttı. Manhattan projesi sırasında öğrenilen fizik, daha kontrollü bir enerji salınımı üretmek için de kullanıldı. Nükleer enerji, kömür ve diğer fosil yakıtların yakılmasıyla açığa çıkan sera gazlarının yalnızca bir kısmıyla elektrik üretebilir. Örneğin Fransa, elektriğinin neredeyse dörtte üçünü nükleer enerjiden üretiyor. Ancak kaza tehlikeleri ve terörizmden kaynaklanan riskler, yararlarına rağmen pek çok kişinin nükleer enerjiden korkmasına neden oldu. Modern bilim ve teknolojide politika ve toplumsal değerlerin karışımını şu soru kadar iyi açıklayan çok az şey var, nükleer enerji bilgimizde ne yapmalıyız? Bölüm 32. Oyunun kurallarını değiştiren Einstein, Albert Einstein, beyaz saç şoku ve madde, enerji, uzay ve zaman hakkındaki teorileriyle ünlüdür. Ve denklem E'ye eşittir MC'yi ikinci. Fikirlerini anlamak korkutucu derecede zor olabilir ama evren hakkındaki düşüncelerimizi değiştirdiler. Bir keresinde kendisine laboratuvarının neye benzediği soruldu. Cevap olarak cebinden dolma kalemini çıkardı. Bunun nedeni Einstein'ın bir uygulayıcı değil, bir düşünür olmasıdır. Laboratuvar tezgahı yerine masa veya kara tahtada çalıştı. Yine de deneylerle elde edilebilecek türden bilgilere ihtiyacı vardı ve özellikle Alman fizikçi Max Planck'ın çalışmalarına güvenecekti. Planck bir düşünür ve deneyciydi. En temel keşfini Berlin Üniversitesi'nde yaptığında yaklaşık 40 yaşındaydı. 1890'larda maksimum ışık veren ancak en az elektriği kullanan bir ampulün nasıl üretebileceğini görmek için ampuller üzerinde çalışmaya başladı. Deneylerinde bir fikri kullanıyordu. Siyah cisim, üzerine düşen tüm ışığı emen, hiçbirini geri yansıtmayan varsayımsal bir nesne. Güneş ışığında siyah bir tişört giydiğinizde ne kadar ısındığınızı ve beyaz bir tişört giymenin ne kadar serin olduğunu düşünün, siyah giysiler güneş ışığından gelen enerjiyi emmiştir. Yani ışıkla gelen enerji siyah cisim tarafından emilir. Ancak tüm bu enerjiyi basitçe depolayamaz, peki siyah cisim onu nasıl tekrar geri veriyor? Planck, emilen enerji miktarının ışığın belirli dalga boyuna, frekansına, bağlı olduğunu biliyordu. Enerji ve dalga boyuna ilişkin çok dikkatli ölçümlerini aldı ve bunları E eşittir H ve matematiksel denklemine yerleştirdi. Enerji, E, dalga boyunun, V, frekansının sabit bir sayıyla, 1, sabit H çarpımına eşittir. Bu denklemde Planck'ın ölçtüğü enerji çıktısı her zaman kesirli değil tam sayıydı. Bu önemliydi çünkü sabit bir sayı olması, enerjinin tek tek küçük paketler halinde gelmesi anlamına geliyordu. Bu küçük paketlerin her birine sadece miktar anlamına gelen, kuantum, adını verdi. Kuantum fikrini yeni yüzyıla tanıtan çalışmasını 1900 yılında yayınladı. Fizik ve dünyamızı nasıl anladığımız o zamandan beri hiç aynı olmadı. Sabit sayıya, H, onun onuruna, Plank sabiti, adı verildi. Denklemi Einstein'ın daha ünlü E eşittir MC2 denklemi kadar önemli olacaktır. Bazı fizikçilerin Planck'ın deneylerinin gerçek önemini kavramaları biraz zaman aldı. Einstein bunun ne anlama geldiğini hemen anlayanlardan biriydi. 1905 yılında Zürich patent ofisinde katip olarak çalışıyor ve boş zamanlarında fizik yapıyordu. O yıl adından söz ettiren üç makale yayınladı. kendisine 1921’de Nobel ödülü kazandıran ilki Planck’ın çalışmalarını yeni bir düzeye taşıdı. Einstein, Planck’ın karacisim ışınımı hakkında daha fazla düşündü ve hala yeni olan kuantum yaklaşımından yararlandı. Uzun uzun düşündükten sonra bazı parlak hesaplamalarla ışığın gerçekten de küçük enerji paketleri halinde iletildiğini gösterdi. Bu paketler, birlikte bir dalga oluşturmalarına rağmen birbirlerinden bağımsız olarak hareket ediyorlardı. Bu, fizikçiler için şaşırtıcı bir iddiaydı, Thomas Young, bir asır önce ışığı birçok deneysel durumda sanki sürekli bir dalgaymış gibi analiz etmişti. Kesinlikle genellikle bu şekilde davranıyordu ve burada bir patent ofisinde çalışan genç, henüz tanınmamış bir çalışan, ışığın bir parçacık, bir foton ya da ışık kuantumu olabileceğini söylüyordu. Einstein'ın 1905'teki bir sonraki makalesi de aynı derecede devrim niteliğindeydi. Burası, tüm hareketlerin göreceli olduğunu, yani yalnızca başka bir şeye göre ölçülebileceğini gösteren özel görelilik teorisini tanıttığı yerdi. Bu çok karmaşık bir teori ama hayal gücünüzü kullanırsanız oldukça basit bir şekilde açıklanabilir. Einstein, bilinen veriler hakkında derinlemesine düşünme ve zihninde şu durumda ne olacağını keşfetme konusunda harika biriydi, bir trenin istasyondan çıktığını hayal edin. Vagonlardan birinin ortasında yanıp sönen, ileri ve geri aynı anda flaş gönderen bir ampul var ve bu ampul, vagonun her iki ucundaki bir aynaya yansıyor. Eğer vagonun tam ortasında duruyor olsaydınız, ışığın her iki aynadan da aynı anda geri yansıdığını görürdünüz. Ancak tren geçerken peronda duran biri, birbiri ardına gelen flaşları görecekti. Her ne kadar her iki flaş da aynı anda aynalara çarpıyor olsa da tren ileri doğru hareket etmektedir, dolayısıyla platformda daha yakındaki aynadan gelen flaşı görmeden önce, vagonun ön kısmındaki, en uzaktaki aynadan gelen flaşı görürsünüz. Arka, yani ışığın hızı aynı kalsa da, Gözlemcinin hareket halinde veya hareketsiz olmasına bağlı olarak, daha doğrusu ona göre, görülme zamanı farklıdır. Einstein, elbette bazı karmaşık denklemlerin yardımıyla, zamanın gerçekliğin temel bir boyutu olduğunu savundu. Artık fizikçilerin yalnızca uzayın tanıdık üç boyutunu, uzunluk, genişlik ve yükseklik, değil aynı zamanda zamanı da düşünmesi gerekecek. Einstein, ışığın hızının bizden uzaklaşıyor ya da bize doğru hareket etmesinden bağımsız olarak sabit olduğunu gösterdi. Sesin hızı farklıdır, bu nedenle trenin yaklaştığını veya uzaklaştığını duyduğumuza göre farklı sesler çıkarırız. Yani özel görelilik teorisindeki görelilik, ışığın bu sabit hızı için geçerli değildir. Bunun yerine görelilik gözlemcilerde ve zamanın da dahil edilmesi gerektiği gerçeğinde ortaya çıkar. Zaman mutlak değil görecelidir. Biz ne kadar hızlı seyahat edersek o da değişir, saatler de öyle. Bizim için kaydedin. Işık hızına yakın bir hızda seyahat eden ve dünyaya geri döndüğünde zamanın aktığını gören bir astronotla ilgili eski bir hikaye vardır. Tanıdığı herkes yaşlandı ve öldü. Gittiğinden çok daha yaşlı değil ama saati yavaşladığından ne kadar süredir uzakta olduğunun farkında değil. Bu yalnızca bir düşünce deneyidir ve yalnızca bilim kurguda gerçekleşebilir. Sanki bu yeterli değilmiş gibi, Einstein'ın ünlü denklemi E eşittir, MC'yi kütle, M, ve enerjiyi, E, yeni bir şekilde bir araya getirdi. C ışık hızıdır. Aslında kütle ve enerjinin maddenin iki yönü olduğunu gösterdi. Işığın hızı çok büyük bir sayı olduğundan ve karesi alındığında daha da büyük bir sayı olduğundan, bu, Yalnızca çok küçük bir kütle miktarının, tamamen enerjiye dönüştürülmesi durumunda, çok fazla enerji olacağı anlamına gelir. Atom bombaları bile kütlenin yalnızca çok küçük bir kısmını enerjiye dönüştürür. Eğer vücudunuzdaki kütle tamamen enerjiye dönüşseydi, 15 büyük hidrojen bombasının gücüne sahip olurdu. Ancak deneyi denemeyin. Sonraki birkaç yıl içinde Einstein düşüncesini genişletti ve 1916'da evren için daha genel bir çerçeve ortaya çıkardı. Bu onun genel görelilik teorisiydi. Yerçekimi ile ivme arasındaki ilişki ve uzayın yapısı hakkındaki fikirlerini tanıttı. Yerçekimi ve ivmenin aslında eşdeğer olduğunu gösterdi. Bir asansörde durduğunuzu ve elinizden bir elma düşürdüğünüzü hayal edin, elma asansörün zeminine düşecektir. Şimdi, eğer birisi asansörün kablosunu kestiği anda elmayı bırakırsanız, elmayla birlikte siz de düşersiniz. İkiniz birlikte düştüğünüz için aslında size göre hareket etmeyecektir. İstediğiniz zaman uzanıp elmayı tutabilirsiniz. Asansör ve siz, düşmeye devam ettiğiniz sürece asla yere ulaşamayacaktır. Yer çekiminin olmadığı uzayda da olan şey elbette budur. Astronotlar ve uzay araçları aslında serbest düşüştedir. Einstein'ın genel görelilik teorisi uzayın, daha doğrusu uzay zamanın kavisli olduğunu gösterdi. Fizikçilerin açıklamakta zorluk çektiği birçok kafa karıştırıcı şey hakkında tahminlerde bulundu. Bu, ışığın büyük bir cismin yanından geçerken hafifçe büküleceğini öne sürüyordu. Bunun nedeni, ışığın, fotonlardan oluşan, kütleye sahip olması ve daha büyük olan cismin, daha küçük olana yer çekimi kuvveti uygulamasıydı. Işık kütlesi, güneş tutulması sırasında yapılan ölçümler bunun gerçekten de gerçekleştiğini gösterdi. Einstein'ın teorisi ayrıca, Newton'un daha az karmaşık olan yerçekimi yasalarının yapamadığı, Mars'ın güneş etrafındaki yörüngesinin ilginç özelliklerini de açıkladı. Einstein çok küçük, ışığın minik fotonları ve çok büyük, evrenin kendisi ile çalışmıştı. Onları bir araya getirmenin yeni ve ilgi çekici bir yolunu önerdi. Bu konuda kendi görevlilik fikirlerini tanıtmanın yanı sıra kuantum teorisine de katkıda bulundu. Bu fikirler ve bunların ardındaki matematik, fizikçilerin hem büyük hem de küçük şeyler hakkında düşünme biçimini tanımlamaya yardımcı oldu. Ancak Einstein fiziğin izlediği yeni yönelimlerin çoğunu onaylamadı. Evrenin, atomları, elektronları ve diğer parçacıklarıyla birlikte, bir neden sonuç sistemi içinde kilitlendiğine olan inancını hiçbir zaman kaybetmedi. Ünlü sözü, Tanrı zar atmaz, sözüdür. Olayların her zaman düzenli, öngörülebilir kalıplarda gerçekleştiğini kastediyordu. Herkes aynı fikirde değildi ve Planck'ın kuantum fikirlerini benimseyen diğer fizikçiler farklı sonuçlara vardılar. Elektron, diğer erken dönem kuantum çalışmalarının çoğunun merkezinde yer alıyordu. 30. Bölüm, Niels Bohr'un 1913'teki kuantum atom modelini açıklıyordu. Elektronları, merkezi çekirdeğin etrafında belirli enerjilerle dönen sabit yörüngelere sahipti. Bu ilişkileri matematiksel olarak açıklamaya çalışan birçok çalışma yapıldı. Sıradan matematik işe yaramadı. Bu sorunu çözmek için fizikçiler matris matematiğine yöneldiler. Sıradan matematikte 2 çarpı 3, 3 çarpı 2'ye eşittir. Matris matematiğinde durum böyle değildir ve bu özel araçlar, Avusturyalı fizikçi Erwin Schrödinger'in 1926'da yeni denklemler geliştirmesine olanak sağladı. Onun dalga denklemleri davranışı tanımlıyordu. Atomun dış yörüngelerindeki elektronların bu kuantum mekaniğinin başlangıcıydı. Newton'un çok büyükler için yaptığını, çok küçükler için yaptı. 20. yüzyılın başlarında dünya hakkındaki düşüncelerimizi değiştiren birçok fizikçi gibi Schrödinger de nazilerden kaçmak zorunda kaldı ve savaş yıllarını Dublin'de geçirdi. Einstein bildiğimiz gibi Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Schrödinger'in dalga denklemleri resme bir miktar düzen getirdi. Daha sonra Werner Heisenberg 1927'de belirsizlik ilkesini ortaya attı. Bu ilke kısmen felsefeydi, bölüm denemesi. Heisenberg, elektronlarla deney yapmanın onları değiştirdiğini söyledi. Bu, bilebileceklerimize sınır getiriyor. Bir elektronun momentumunu, kütlesinin hızıyla çarpımı veya konumunu bilebiliriz, ancak ikisini birden bilemeyiz. Birini ölçmek diğerini etkiledi. Einstein, diğerlerinin yanı sıra, bu fikir karşısında dehşete düştü ve Heisenberg'in belirsizlik ilkesini çürütmeye koyuldu. Yapamadı, Einstein yenilgiyi kabul etti. Şu ana kadar prensip değişmeden kaldı, çok küçük şeyler hakkındaki bilgimizin sınırları vardır. Elektron pol direct içinde çok önemliydi. Bu karmaşık İngiliz'in neredeyse başka bir Einstein olduğu düşünülüyordu. Kuantum mekaniği hakkındaki kitabı 30 yıl boyunca bu alana öncülük etti. Atomların ve atom altı parçacıkların kuantum aktivitelerine ilişkin denklemleri pek parlak değildi. Sorun şu ki, denklemlerinin çalışabilmesi için tuhaf bir parçacığa, pozitif yüklü bir elektrona, ihtiyaç vardı. Bu hem maddenin hem de antimaddenin var olduğunu söylemek gibiydi. Madde evrenin katı maddesi olduğundan, antimadde, fikri tamamen tuhaftı. Birkaç yıl içinde böyle bir parçacığın aranması başarılı oldu ve pozitron keşfedildi. Elektronun bu ikizi tek bir pozitif yüke sahipti. Bir elektronla birleşerek bir enerji patlaması yarattı ve ardından her iki parçacık da ortadan kayboldu. Madde ve antimadde göz açıp kapayıncaya kadar birbirini yok edebilir. Pozitron fizikçilere atomların protonlardan, elektronlardan ve nötronlardan daha fazlasından oluştuğunu gösterdi. Bu derin keşiflerden bazılarına daha sonra, fizikçiler atom ve parçacıkları incelemek için daha yüksek enerjiler ürettikten sonra bakacağız. İncele, pek doğru bir kelime değil. Fizikçiler yüksek enerjiyle çalışırken aslında deneylerinde neler olup bittiğini doğrudan göremezler. Bunun yerine gördükleri şey, bilgisayar ekranındaki noktalar veya deney düzeneğinin manyetizması veya enerjisindeki değişikliklerdir. Ancak atom bombaları, atom enerjisi ve hatta kuantum hesaplama olasılığı, biz göremesek bile doğanın gücüne ve gizemine tanıklık ediyor. Max Planck'ın enerji paketi veya kuantumu ve Albert Einstein'ın kütle ile enerjinin aynı şeyin yalnızca iki yönü olduğunu fark etmesi şey, bu keşifler evrenin anlaşılma biçimini sonsuza dek değiştirdi. Kütle ve enerji, dalga ve parçacık, zaman ve mekan, doğa kendisinin her ikisi olduğunu ortaya koymuştur. Ve, ikisi de, değil, veya... Bütün bunlar atomların yapısını ve evrenin yaratılışını açıklamaya yardımcı olurken, aynı zamanda gece eve gitmenize de yardımcı oldu. Uydular yerden o kadar yüksektedir ki Satnav'ın özel göreliliği içermesi gerekir. Eğer hesaba katılmasaydı, kısa sürede kaybolabilirsiniz. Bölüm 33. Kıtaları taşımak. Depremler ölümcül ve korkutucudur. Sebep oldukları toptan yıkım nedeniyle ölümcül, dünyanın ayaklarımızın altından hareket etmemesi gerektiğinden dehşet verici. Ve yine de, çoğunlukla görülmese ve hissedilmese de, her zaman öyledir. Bilimin çoğu gibi, dünyanın yapısını anlamakta görünmeyen, hissedilmeyen kısmı ölçmek ve başkalarını haklı olduğunuza ikna etmekle ilgilidir. Kıtalar ve okyanus tabanları altımızda hareket ediyor. Hayatımızda dünya tarihine dair yaşadıklarımız, çok uzun bir sürecin en küçük anlarından, küçücük bir anlık görüntüden ibarettir. Jeologların bilimsel teknikleri vardır ama aynı zamanda, alışılmışın dışında, düşünerek hayal güçlerini de kullanmaları gerekir. Tüm iyi bilim adamları, laboratuvarda çalışıyor olsalar bile, fikirlerini eldeki kanıtlarla karşılaştırarak kontrol ederler. 19. yüzyıl jeologlarımız geleneksel araçları kullandılar, fosil bulguları, kayaları analiz etmek ve sınıflandırmak, depremlerin ve yanardağların etkilerine bakmak. Bütün bunları makul bir hale getirdiler yeryüzünün tarihi. Öğrendikleri şeylerin çoğu bugün de geçerliliğini koruyor. Ancak kafalarını kurkalayan ve yeni, cesur bir fikre ihtiyaç duyan bir takım sorunlar vardı. Eski, felaketçiler, farklı türden güçlerin, Hatta belki de mucizevi müdahalelerin İncil'de anlatılan Nuh tufanı gibi büyük sellerin fikrine güvenmişlerdi. Bunun yerine, yeni odak noktası zaman olacaktır, derin zaman, adı verilen muazzam zaman dilimleri. 200 milyon yıl önce ya da bunun 2 ya da 3 katı yıl önce dünya nasıldı? Derin zaman 3 temel soruyu yanıtlamaya nasıl yardımcı olabilir? Birincisi, büyük kıtalar neden okyanuslardan ayrılıp devasa bir yapbozun parçaları gibi birbirine yapıştırılabilecekmiş gibi görünüyordu. Güney Amerika'nın doğu kıyısı, Afrika'nın batı kıyısına oldukça sıkı bir şekilde sığar. Bu bir kaza mıydı? İkincisi, Güney Afrika'daki kaya oluşumları neden Atlantik okyanusunun diğer tarafındaki Brezilya'da bulunanlara bu kadar benziyordu? Neden Büyük Britanya gibi küçük bir adada, sarp kayalıkları ve gölleriyle İskoçya'nın dağlık bölgesi ile güneydeki hafifçe dalgalanan Sussex Wild'ı arasında dramatik farklılıklar vardı? Gerçekten de Britanya her zaman Avrupa anak arasından ayrılmış mıydı, yoksa Asya'dan Alaska mı? Üçüncüsü, bitki ve hayvanların konumlarında bazı tuhaf desenler vardı. Neden bazı salyangoz türleri hem Avrupa'da hem de Kuzey Amerika'nın doğusunda bulunuyordu da Amerika kıtasının diğer tarafında, batıda bulunmuyordu? Avustralya'daki keseli hayvanlar neden başka yerlerde bulunanlardan bu kadar farklıydı? 1850'lerde Darwin ve Wallace bazı yanıtlara öncülük etti ve evrim teorisi pek çok şeyin açıklanmasına yardımcı oldu. Darwin, çalışma odasında tohumları aylarca deniz suyu dolu küvetlerde bekleterek bazı çok kötü kokulu deneyler yaptı. Tohumlara uzun bir deniz yolculuğu deneyimi yaşatmak istiyordu. Daha sonra filizlenip büyüyemeyeceklerini görmek için onları ekti. Bazen yaptılar, bu da bir cevaptı. Darwin ayrıca kuşların tohumları, böcekleri ve diğer canlıları çok uzun mesafelere taşıyıp taşıyamadığını keşfetmenin yollarını buldu. Yapabilirlerdi ama bu tüm bulmacaları açıklamıyordu. Pek çok şeyi açıklayabilecek radikal bir fikir vardı. Bu teori, kıtaların her zaman oldukları yerde olmadıklarını öne sürüyordu. Şimdi ya da bir zamanlar kara şeritleri, kara köprüleri ile birleştirilmişlerdi. 19. yüzyılın sonlarında pek çok jeolog, bir zamanlar çeşitli yerlerde kara köprülerinin bulunduğunu düşünüyordu. Britanya'nın bir zamanlar Avrupa'ya bağlı olduğuna dair iyi kanıtlar vardı. Bu, modern zamanlarda Britanya'da bulunmayan ayı, sırtlan ve diğer hayvanların fosil kemiklerinin neden orada bulunduğunu çok etkili bir şekilde açıklayacaktır. Kuzey Amerika bir zamanlar Bering Boğazı üzerinden Asya'ya bağlıydı. Hayvanlar ve yerli Amerikalılar da şüphesiz buradan geçiyordu. Afrika ve Güney Amerika'yı birbirine bağlayan kara köprüleri daha az olası görünüyordu. Ancak ünlü Avusturyalı jeolog Eduard Suez, dünya hakkındaki beş ciltlik devasa eserinde bunu tartışmayı denemişti. Jeolojik tarih boyunca dünya yüzeylerinin sürekli yükselip alçalmasının bunu mümkün kıldığını söyledi. Şimdi deniz yatağı olan bölge bir zamanlar iki kıtayı birbirine bağlıyordu. Beş cilt olsun ya da olmasın herkes ikna olmadı. Alman Alfred Wegener'e girin. Wegener, dünyanın hava durumu tarihi ve jeolojisiyle aynı derecede ilgileniyordu. 1912'de kıtaların hareketi hakkındaki teorisi üzerine bir konferans verdi, kıtaların kayması, ne olacaktı? Ders 1915'te kitap haline geldi ve Wegener hayatının geri kalanını daha fazla kanıt arayarak geçirdi. Teorisini destekleyecek daha fazla ipucu aramak için Grönland'a bir keşif gezisine liderlik ederken iş başında öldü. Generin radikal önerisi, yaklaşık 200 milyon yıl önce, geniş bir okyanusla çevrili tek bir büyük kıtanın, Pangaya'nın olduğu yönündeydi. Bu devasa kıta, yavaş yavaş parçalanmıştı ve parçaları, tıpkı buzdağlarının kopup denizin üzerinde yüzmesi gibi, kelimenin tam anlamıyla okyanusta yüzüyordu. Eriyip sola bilen buzdağlarının aksine, Pangaya'nın parçaları yeni kıtalar haline geldi. Ve daha bitmedi. Wegener, kara kütlelerinin hala yılda yaklaşık 10 metre kadar birbirinden uzaklaştığını düşünüyordu. Bu tahmin çok yüksekti, son ölçümler her yıl yalnızca birkaç milimetrelik bir hareket olduğunu gösteriyor. Ancak yeterince uzun bir süreyi aşan her şey dramatik sonuçlar doğurur. Wegener'in çoğunlukla memleketi Almanya'da olmak üzere birkaç destekçisi vardı, ancak jeologların çoğu onun fikirlerinin çok uzak olduğunu, bilim kurguya çok benzediğini düşünüyordu. Daha sonra 2. Dünya Savaşı sırasında denizaltılar okyanus tabanının ciddi şekilde araştırılmasına başlandı. Savaştan sonra devasa dağ sırtları ve vadiler ile sönmüş, ve hatta aktif, yanardağlardan oluşan yeni bir sualtı manzarası ortaya çıktı. ABD donanması için çalışan jeolog Harry Hess, bu sırtların ve vadilerin izini sürdü ve onları daha iyi bilinen kuru araziye kadar takip etti. Ayrıca depremlerin ve volkanların yaygın olduğu, dünyanın su üstü ve altındaki bölgeleri olan fay hatlarını da takip etti. Hess'in keşfettiği şey kara kütleleri ile okyanus tabanının sürekli olduğu ve birbirleriyle çarpıştıklarıydı. Kara ve Genel'in önerdiği gibi yüzmüyordu. O halde kara kütleleri nasıl hareket edebilir? HESE fizikçiler, meteorologlar, hava gözlemcileri, oşinograflar, deniz araştırmacıları, sismologlar, deprem uzmanları ve geleneksel jeologlar katıldı. Hepsi bu farklı bilimlerin araçlarını kullanarak dünyamızın tarihini çözmeye çalışmaya başladı. Bu kolay olmadı. Dünyanın iç kısmı hızla çok ısınır. O kadar aşağıda aletler eriyor. Dolayısıyla dünyamızın iç kesimlerinin bileşimi ve yapısı hakkında bildiğimiz pek çok şeyin dolaylı yöntemlerle öğrenilmesi gerekiyordu. Bilim çoğu zaman böyledir. Erimiş lavlarını fışkırtan volkanlar uzun zamandır dünyanın aşağıda biriken aşırı ısından kurtulması olarak yorumlanıyordu ve bu bir anlamda doğrudur. Ama resmin tamamı bu değil. Uranyum gibi radyoaktif elementlerin bozulduğunda doğal olarak çok fazla enerji açığa çıkardığının keşfi Başka bir iç ısı kaynağı ekledi. Ancak radyoaktivite sürekli bir ısı üreten kaynaktır ve bu, dünyanın bir zamanlar çok sıcak bir top olduğu, ancak artık yavaş yavaş soğuduğu şeklindeki eski fikrin çok basit olduğu anlamına geliyordu. En azından jeolog Arthur Holmes, 1890 ila 1965 için bu çok basitti. Dünyanın sürekli olarak üretilen iç ısısının çoğundan tanıdık ısı transferi süreci olan konveksiyon yoluyla kurtulduğunu söyledi. Önemli olan, Holmes'un olayların, yaşadığımız yer olan dünyanın üst kabuğunda değil, dünyanın merkezine doğru bir sonraki katmanda gerçekleştiğini fark etmesiydi. Bu katmana manto adı veriliyor ve Holmes, oradaki erimiş kayaların, daha sıcak olan kayalar gibi yavaş yavaş yukarı doğru hareket ettiğine inanıyordu. Banyonuzdaki su, daha sıcak bölgeden yukarıya doğru hareket ettikçe soğurlar ve zamansız bir döngü içinde yerlerini başka erimiş kayalarla değiştirmek üzere tekrar batarlar. Volkanlar patladığında dışarı fışkıran şey, yükselen bu erimiş kayanın bir kısmıdır. Erimiş kayaların çoğu hiçbir zaman dünyanın yüzeyine çıkmıyor, soğudukça ve battıkça yayılıyor ve kıtaları milimetre milimetre birbirinden ayıracak bir mekanizma sağlıyor. Okyanusların ve dünyanın derinlikleri keşfedildikçe, gezegenin yaşını hesaplamanın yeni bir yolu derin zamana gerçek anlam kazandırdı. Radyometrik tarihleme tekniği fizikçilerin radyoaktiviteyi keşfetmesiyle ortaya çıktı. Artık bilim adamlarının, bir kaya örneğindeki radyoaktif element ve onun son ürününün, örneğin uranyum ve kurşun, miktarlarını karşılaştırarak, üzerinde çalıştıkları kayaların tarihlerini belirlemelerine olanak tanıdı. Bu tekniği kullanarak kayaların kaç yaşında olduğunu bilmek mümkün oldu. Çünkü oluştuktan sonra içlerine yeni bir malzeme katılmadı. Tek tek kaya katmanlarının yaşını bilmek, dünyanın kaç yaşında olduğunu anlamaya yardımcı oldu. 4 milyar yılı aşkın kayalar bulundu. Bu tü eski kayalar her zaman karadadır. Okyanusların dibindekiler her zaman daha yenidir. Okyanuslar kıtalar kadar uzun ömürlü değildir, aslında her zaman ölür ve yeniden doğarlar. Bu elbette çok uzun bir zaman diliminde gerçekleşir, bu nedenle önümüzdeki yaz plajda geçireceğiniz zaman için endişelenmeyin. Öte yandan, insan kaynaklı küresel ısınma kutuplardaki buzulları eritmeye devam edebilir ve önümüzdeki yıllarda deniz seviyelerinde tehlikeli bir yükselişe yol açabilir. Kayalar yalnızca oluştukları anda radyoaktif elementleri yakalamakla kalmaz, aynı zamanda demirlerinin veya diğer manyetik açıdan hassas malzemelerin manyetik yönünü de korurlar. Radyoaktivite gibi manyetizmada yer bilimcilerin kayaların yaşını ortaya çıkarmalarına yardımcı oldu. Dünyanın manyetik kutbu, dünyanın var olduğu uzun süre boyunca sabit olmamıştır. Kuzey ve güney birçok kez yer değiştirmiştir, dolayısıyla kuzey-güney yönelimleri de bir kayanın ne zaman oluştuğuna dair kanıt sağlayabilir. Pusulalar bizim ve torunlarımızın yaşamları boyunca kuzeyi gösterecek, ancak işler her zaman böyle değildi ve geçmişe bakılacak olursa, uzak gelecekte de böyle olmayacak. Manyetizma, konveksiyon, derin deniz manzaraları ve radyometrik tarihleme, dünyanın eski koşulları hakkında önemli ipuçları ortaya çıkarmıştı. Hepsi birlikte ele alındığında, dünya bilimcilerini ve neredeyse haklı olduğuna ikna etmek için yeterliydi. Doğru, çünkü kıtasal hareket meydana geldi, uydular tarafından yapılan hassas ölçümler hareketi doğruladı. Ancak önerdiği sürüklenme veya yüzme yanlıştı. Bunun yerine, John Wilson ve diğerleri, ve Yer kabuğunun üst kısmının bir dizi dev levhadan oluştuğunu savunarak başlattığı cesur düşünce zincirini sonlandırdılar. Bu levhalar birbirine uyum sağlayarak dünyayı kaplıyor, kara ve deniz sınırlarını aşıyor. Ancak birbirlerine mükemmel bir şekilde uyum sağlayamıyorlar ve fay hatları birleşme yerlerinde ortaya çıkıyor. Bir levha diğerine sürtündüğünde, üst üste geldiğinde veya çarpıştığında neler olduğunu anlamaya levha tektoniği denir. Dünyanın en yüksek dağı olan Himalayalardaki Everest Dağı'nı düşünün. Everest'in bu kadar yüksek olmasının nedeni Himalaya Dağları'nın yaklaşık 70 milyon yıl önce bu levhalardan ikisinin çarpışmaya başlamasıyla oluşmasıdır. Jeolojide Nobel ödülü yok ama belki de olmalı. Levha tektoniyi depremler ve tsunamiler, tu dağlar ve kayalar, fosiller, yaşayan bitki ve hayvanlar hakkında pek çok şeyi açıklıyor. Dünyamız çok eski ama çok özel bir yer. Bölüm 34. Neyi miras alıyoruz? En çok kime benziyorsun, annenemi mi yoksa babana mı, ya da belki bir büyük baba veya teyze, futbolda iyiseniz ya da çok iyi gitar ya da flüt çalıyorsanız ailenizde bu özelliklere sahip başka biri var mı? Bu kişinin, üvey anne ya da üvey baba gibi sadece evlilik yoluyla bir akraba değil, Biyolojik olarak akraba olduğunuz ve bu şeyleri miras almış olabileceğiniz biri olması gerekir. Bu akrabalar sizin için harika şeyler yapabilirler ama siz onların genlerinden herhangi birini miras alamazsınız. Artık gözlerimizin veya saçlarımızın rengi gibi şeylerin kontrol edildiğini ve genlerimiz aracılığıyla nesilden nesile aktarıldığını biliyoruz. Genetik, genlerimizin incelenmesidir. Kalıtım veya kalıtım, Genlerimizin sahip olduğu bilgilerin nasıl aktarıldığını tanımlamak için kullandığımız kelimelerdir. Genlerimiz kim olduğumuz hakkında pek çok şeyi belirler. Peki insanlar bu küçük şeylerin bu kadar önemli olduğunu nasıl anladılar? Bir an için Charles Darwin'e dönelim. Kalıtım Darwin'in çalışmalarının merkezinde yer alıyordu. Hakkındaki fikirleri hayati önem taşıyordu. Kalıtımın nasıl oluştuğunu çözememiş olsa bile türlerin evrimi. Biyologlar, Türlerin Kökeni Üzerine adlı kitabının 1859'da yayınlanmasından çok sonra bile bunun nasıl gerçekleştiğini tartışmaya devam ettiler. Özellikle, yumuşak kalıtımın bazen gerçekleşip gerçekleşemeyeceğiyle ilgileniyorlardı. Yumuşak kalıtım, türlerin evrimsel değişim yoluyla geliştiğine inanan Fransız doğa bilimci Jean-Baptiste de Mark'la ilişkilendirilen bir fikirdi. Bir zürafanın uzun boynunu düşünün, bu zaman içinde nasıl gelişti? Lamarck, zürafaların en yüksek ağaçların yapraklarına ulaşmak için sürekli olarak yukarıya doğru uzanmalarından dolayı bu küçük değişikliğin nesilden nesile yavrulara aktarılacağını söyledi. Yeterli zaman ve yeterince esneme sağlanırsa, daha kısa boyunlu bir hayvan, sonunda daha uzun boyunlu bir hayvana dönüşecektir. Çevre organizma ile etkileşime girerek onu şekillendirecek veya uyarlayacak ve bu sonraki nesillere aktarılacaktır. Yumuşak kalıtımı deneysel olarak kanıtlamaya çalışmak çok zordu. Darwin'in kuzeni Francis Galton, siyah tavşanların kanını beyaz tavşanlara karıştırdığı dikkatli bir dizi deney gerçekleştirdi. Transfüzyon yapılan tavşanların yavrularında kandan etkilenme belirtisi görülmedi. Nesiller boyunca farelerin kuyruklarını kesti ama kuyruksuz bir fare ırkı yaratmadı. Genç erkek çocukların sünnet edilmesinin gelecek nesil erkek bebekler üzerinde hiçbir etkisi olmadı. 1900'lerin başına kadar lehte ve aleyhte argümanlar tartışıldı. Çoğu biyologu, bitkilerin veya hayvanların yaşamları boyunca edindikleri özelliklerin yavrularına geçmediğine ikna eden iki şey vardı. İlk önce Moravyalı, şu anda Çek Cumhuriyeti'nin bir parçası olan, bir keşiş olan Gregor Mendel'in çalışmalarının yeniden keşfi geldi. 1860'larda Mendel, Manastır Bahçesi'nde yaptığı deneylerin sonuçlarını, az okunan bir dergide, yayınlamıştı. Galton farelerinin kuyruklarını kesmeden önce bile bezelyelere hayran kalmıştı. Mendel, belirli özelliklere sahip bezelye bitkileri dikkatli bir şekilde, çaprazlandığında, yani farklı renkte bezelyelere sahip bitkiler bir araya getirildiğinde, yeni nesil bezelye bitkileri elde edildiğinde ne olacağını merak etti. Bezelyelerle çalışmak güzeldi çünkü hızlı büyüdüler, bu yüzden hızlı ve kolay oldu, bir nesilden diğerine geçmek kolaydır. Ve baklada da belirgin farklılıklar vardı, bezelyeler ya sarı ya da yeşildi, kabukları buruşuk ya da pürüzsüzdü. Bu özelliklerin matematiksel kesinlikle kalıtsal olduğunu ancak kolaylıkla gözden kaçabilecek şekillerde olduğunu keşfetti. Yeşil bezelyeli bir bitki, tohumları sarı bir bitkiyle çaprazlanırsa, ilk nesil bezelyelerin tümü sarıydı. Ancak bu birinci nesil bitkileri birbirleriyle çaprazladığında, ikinci nesilde her dört bitkiden üçünde sarı bezelye, birinde ise yeşil bezelye elde ediliyordu. İlk nesilde sarı özellik baskındı. Ancak ikinci nesilde, çekinik, özellik, yeşil, yeniden kendini gösterdi. Bu güçlü kalıplar ne anlama geliyordu? Mendel, kalıtımın, parçacıklı, olduğu, yani bitki ve hayvanların özellikleri ayrı birimlerde miras aldıkları sonucuna vardı. Kalıtım, yumuşak kalıtımın azar azar değişikliklerinden ya da iki ebeveynin niteliklerinin ortalamasından ziyade oldukça kesin bir şeydi. Bezelyeler ya yeşil ya da sarıydı ve arada bir gölge yoktu. Mendel'in çalışması fark edilmeden kalırken, August Weismann yumuşak kalıtıma yönelik ikinci kritik saldırıyı sağladı. Mendel çoğunlukla dini hayatıyla ilgilenirken, Weismann her şeyden önce kararlı bir bilim adamıydı. Parlak bir Alman biyolog olarak Darwin'in evrimsel görüşlerinin doğru olduğuna güçlü bir şekilde inanıyordu. Ancak kalıtıma ilişkin iyi bir açıklamanın bulunmamasının bir sorun olduğunu görebiliyordu. Hücrelere ve hücre bölünmesine olan hayranlığını bir çözüme dönüştürdü. Mendel'in bezelye deneylerinden birkaç yıl önce Rudolf Virchow hücre bölünmesiyle ilgili fikirlerini açıklamıştı. 1880'lerde ve 1890'larda Weissmann, bir yumurta veya siperm hücresi oluşturmak için üreme sisteminin, ana, hücrelerinin, vücudun geri kalanındaki hücre bölünmesinden farklı bir şekilde bölündüğünü gördü. Önemli olan bu farktı. Mayoz süreci olarak bilinen bu süreçte kromozomlar bölünür ve kromozomal materyalin yarısı, sonuçta ortaya çıkan, kardeş, hücrelerin her birine gider. Diğer tüm vücut hücrelerinde, yavru, hücre, anne ile aynı miktarda kromozom malzemesine sahiptir. Kafanız karıştıysa, anne, hücresinin mevcut herhangi bir hücre olduğunu ve iki, kız, hücreye bölündüğünü unutmayın. Bunlar vücudun her yerinde bulunur. Ve gerçek anne ve kızlarıyla hiçbir ilgisi yoktur. Yani yumurta ve sperm hücreleri birleştiğinde, döllenmiş yumurtadaki kromozom materyalinin iki yarısı yine tam miktarı oluşturacaktır. Bu üreme hücreleri vücudun diğer tüm hücrelerinden farklıydı. Weissman, kas hücrelerine, kemiklere, kan damarlarına veya sinirlere ne olduğunun önemli olmadığını savundu, yalnızca bu üreme hücreleri, bireyin yavrularına miras kalacak şeyleri içeriyordu. Yani zürafanın boynu söz konusu olduğunda, sözde gerilmenin yumurta ve sperm hücreleri üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktı ve onun tohum plazması adını verdiği şey bu hücrelerde bulunuyordu. Kalıtsal olarak aktarılan şey, yumurta ve siperm hücrelerinin kromozomları üzerindeki germ plazmasıdır ve kalıtım fikrini, tohum plazmasının sürekliliği, olarak adlandırmıştır. 1900'de bir değil üç ayrı bilim adamı, Mendel'in makalesinin yer aldığı derginin kopyalarının tozunu aldı. Mendel'in bezelye deneylerinin sonuçları bilim dünyasını uyardı. Biyologlar, Mendelin Weissman'ın tohum plazmasının sürekliliği iddiası için şimdiye kadarki en iyi deneysel kanıtı sağladığını ve kısa süre sonra adlandırılacak olan mendelizmin sağlam bir bilimsel temele sahip olduğunu fark etti. Bilim camiası çok geçmeden, mendelciler ve biyometristler olmak üzere iki gruba ayrıldı. İstatistik uzmanı Karl Pearson liderliğindeki biyometristler, sürekli kalıtıma inanıyorlardı. Miras aldığımız şeyin ebeveynlerimizin özelliklerinin ortalaması olduğunu düşünüyorlardı. Deniz canlıları ve salyangozlardaki çok küçük farklılıkların ölçülmesi konusunda önemli saha çalışmaları yaptılar. Bu kadar küçük farklılıkların, kaç yavrunun hayatta kalacağını belirlemede önemli bir rol oynayabileceğini gösterdiler, buna türlerin üreme başarısı denir. Mendelciler Cambridge biyoloğu William Bateson tarafından yönetiliyordu. Genetik terimini icat etti. Mendelciler, keşişin örneklediği türden farklı, ayrı, özelliklerin kalıtımını vurguladılar. Biyolojik değişimin, biyometristlerin yavaş ve sürekli değişimlerinden ziyade sıçramalarla meydana geldiğini savundular. Her iki grupta evrim gerçeğini kabul ediyordu, sadece evrimin nasıl gerçekleştiğini tartışıyorlardı. Bu tartışmalar yaklaşık 20 yıl boyunca şiddetliydi. Daha sonra 1920'lerde birkaç kişi her grubun haklı ve haksız olduğunu gösterdi. Aynı zamanda, aynı sorunun iki farklı yönüne bakıyorlardı. Birçok biyolojik özellik, harmanlanarak, biyometrik, bir şekilde miras alınır. Uzun boylu bir baba ve kısa boylu bir annenin yavruları boylarının ortalamasını alır veya, karıştırır. Çocuklardan bazıları babaları kadar uzun, hatta daha uzun, olabilir. Ancak ortalama boy genellikle iki ebeveynin ortasında olacaktır. İnsan göz rengi veya bezelye rengi gibi diğer özellikler, her ikisi ve tarzında değil, biri veya şeklinde kalıtsaldır. Mendelciler ile biyometristler arasındaki farklar, tüm popülasyonu ölçtüklerinde ve ardından probleme matematiksel akıl yürütmeyi uyguladıklarında çözüldü. J.B.S. Haldane gibi bu yeni biyologlar, Darwin'in orijinal içgörülerinin parlaklığını takdir ediyorlardı. Herhangi bir popülasyonda kalıtsal olabilecek rastgele çeşitliliğin bulunduğunu fark ettiler. Eğer bir avantaj sağlıyorsa, ona sahip olan bitki ve hayvanlar hayatta kalacak ve diğer çeşitlilikler yok olacaktır. Yaptığımız işi nasıl miras aldığımızda hayati önem taşıyor. Bu bulmacanın bir sonraki kısmıydı. İlk çalışmaların çoğu, New York City'deki Columbia Üniversitesi'ndeki Thomas Hunt Morgan'ın laboratuvarında gerçekleştirildi. Kariyerine hayvanların hayata nasıl başladığını ve embriyo olarak nasıl geliştiğini inceleyerek başladı. Embriyolojiye olan ilgisini hiçbir zaman tamamen kaybetmedi ancak 1900'lerin başlarında dikkati yeni genetik bilimine kaydı. Morgan'ın laboratuvarı sıradan bir yer değildi. Sinek odası, lakaplı bu alan, sıradan meyve sineğinin, durosofila melanogaster* binlerce nesline ev sahipliği yaptı. Meyve sineği uygun bir deney hayvanıdır. Bu sineklerin hücrelerinin çekirdeğinde yalnızca 4 kromozom vardır ve Morgan'ın anlamak istediği şey kromozomların rolüydü, kalıtsal özelliklerin aktarılmasında kromozomlar ne kadar önemliydi? Meyve sineği kromozomları büyüktür ve mikroskopik sileitlerde görülmesi kolaydır. Meyve sinekleri de çok hızlı ürer, bir tabak meyve bırakın ve ne olduğunu izleyin. Belirli özelliklere sahip sineklerin diğer sineklerle çiftleştirilmesi durumunda ne olacağını görmek için kısa bir süre içinde birçok nesil incelenebilir. Fillerle bu tür bir iş yaptığınızı hayal edin ve onların neden meyve sineklerini seçtiklerini anlayabilirsiniz. Morgan'ın sinek odası hem öğrencilerin hem de diğer bilim adamlarının ilgisini çekerek meşhur oldu. Bu, günümüzde bilimin büyük ölçüde yapılma şeklinin öncüsüydü, sorunların tanımlanmasına yardımcı olan bir, patron, olan Morgan'ın emrinde çalışan bir grup araştırmacı. Patron, gerçek deneyleri yapan genç araştırmacılardan oluşan ekibinin çalışmalarını denetler. Morgan herkesi konuşmaya ve birlikte çalışmaya teşvik etti, bu nedenle kimin ne yaptığını tam olarak anlamak zor oldu. Morgan Nobel ödülünü kazandığında parayı iki genç meslektaşıyla paylaştı. Morgan neredeyse şans eseri çok önemli bir keşifte bulundu. Yakın zamanda yumurtadan çıkan bir sineğin gözlerinin normal beyaz gözler yerine kırmızı olduğunu fark etti. Bu sineği sıradan beyaz gözlü sineklerle yetiştirmeden önce izole etti. O sineğin kırmızı gözlü yavrularına baktığında, ilk önce kırmızı gözlü sineklerin tamamının dişi olduğunu keşfetti. Bu, genin, çocuğun erkek mi yoksa dişi mi olacağını belirleyen cinsiyet kromozomu üzerinde taşındığını ileri sürdü. İkincisi, göz renginin kalıtım kalıpları Mendel'in bezelyeleriyle aynı kuralları izliyordu, gözler ya beyaz ya da kırmızıydı, ama asla pembe değildi ya da arada bir renk yoktu. Morgan, minik sineklerin kanat boyutu ve şekli gibi kalıtsal özelliklerinin diğer modellerine baktı. O ve meslektaşları kromozomları mikroskop altında incelediler ve her bir kromozomun, kalıtım birimlerinin, bunlara, genler, deniyordu, nerede bulunduğunu gösteren haritalar geliştirmeye başladılar. Kırmızı gözlerin aniden ortaya çıkması gibi mutasyonlar, değişiklikler, hücre bölünmesi sırasında kromozomların ne yaptığını dikkatlice analiz ettikleri için genin nerede olduğunun belirlenmesine yardımcı olabilir. Morgan'ın öğrencilerinden H.J. Muller, X ışınlarının daha hızlı mutasyonlara neden olduğunu keşfetti. Muller 1948'de kendi Nobel ödülünü kazandı ve çalışmaları dünyayı atom bombalarından ve hatta tıbbi olarak kullanılan X ışınlarından kaynaklanan radyasyonun tehlikeleri konusunda uyardı. Morgan ayrıca kromozomların bölünürken bazen madde alışverişinde bulunduğunu da gösterdi. Buna, crossing Over, denir ve doğanın bitki ve hayvanlardaki çeşitlilik miktarını artırmasının başka bir yoludur. Morgan ve grubu, dünya çapındaki diğer pek çok kişi gibi, genetiği yaklaşık olarak en heyecan verici bilimlerden biri haline getirdi. 1910 ve 1940. Gen, giderek artan bir şekilde maddi bir madde olarak kabul ediliyordu. Hücrelerin kromozomları üzerinde yer alan genler, Erkek sperm tarafından döllenen dişi yumurtası aracılığıyla, her ebeveynin eşit katkıda bulunduğu yavrulara aktarılır. Mutasyonların evrimsel değişimi yönlendiren şey olduğu gösterildi. Çeşitliliği onlar yarattılar ve bunlar Muller'in incelediği yapay yöntemlerin yanı sıra doğal olarak da oluştu. Yeni genetik, evrimsel düşüncenin merkezinde yer alıyordu. Her ne kadar, genin tam olarak ne olduğu tanımlanmamış olsa da, gerçekliği artık şüphe götürmezdi. Bu yeni genetik düşüncenin toplumda daha karanlık bir yanı vardı. Eğer yumuşak kalıtım olmasaydı, yani daha iyi yemek yemek, spor yapmak ya da iyi olmak çocuklarınızın genlerini değiştiremezse, gelecek nesillerin gelişmesini istiyorsanız farklı yöntemlerin kullanılması gerekirdi. Darwin'in yapay seçilimi, yetiştirdikleri her şeyin arzu edilen özelliklerini geliştirmeye çalışan hayvancılık ve bitki yetiştiricileri tarafından yüzyıllardır uygulanmaktaydı. İnekler daha fazla süt verecek, domatesler daha da sulu olacak şekilde yetiştirilebilir. 1904'te Francis Galton, Darwin'in kuzeni, bir, öjeni, laboratuvarı kurdu. İyi doğum, anlamına gelen, öjeni, terimini icat etmişti. Burada insanın üreme alışkanlıklarını değiştirmeye çalışmıştı. Eğer zekanın, yaratıcılığın, suçluluğun, deliliğin veya tembelliğin ailelerde var olduğu gösterilebilseydi, ve Galt'ın bunun yapılabileceğine inanıyordu, iyiyi daha fazla çocuk sahibi olmaya teşvik etmek, olumlu öjeni, ve iyiyi önlemek mantıklı olurdu. Bu kadar çok şeye sahip olmak kötü, negatif, öjeni. Pozitif öjeni Britanya'da en yaygın biçimdi. Kampanyalar, bu çiftlerin sıradan bir işçi ve karısından bir şekilde, daha iyi olduğu varsayımıyla, eğitimli orta sınıf çiftleri daha fazla çocuk sahibi olmaya teşvik etti. 1890'ların sonlarında hükümet, Güney Afrika'daki Boer Savaşı'na katılan askerlerin kötü durumundan korkmuştu. Çok sayıda gönüllü, fiziksel olarak uygun olmadıkları, tüfek bile taşıyamayacakları gerekçesiyle reddedildi. Daha sonra 1914'ten 1918'e kadar süren Birinci Dünya Savaşı, Avrupa'nın savaş alanlarında toplu katliamlara tanık oldu. Birçoğu, kaybedilenlerin çoğunlukla en iyiler olduğunu varsayıyordu. Batı dünyasındaki her ulus, nüfusunun kalitesi ve gücü konusunda endişeliydi. Negatif-öjenik daha kötüydü. Birçoğu, zihinsel rahatsızlığı olan veya, normalin altında olan kişileri, suçluları, hatta engellileri ve toplumun kenarındaki diğer kişileri kilitlemenin mantıklı olduğunu varsaydı. ABD'de birçok eyalet bu kişilerin çocuk sahibi olmasını önlemek için kısırlaştırmayı zorunlu kılan yasalar çıkardı. Naziler, 1930'lardan 1945'teki İkinci Dünya Savaşı'ndaki yenilgiye kadar, Almanya'da en kötü zulmü uyguladılar yaşayamayacaklarına karar verdikleri milyonlarca insanı devlet adına önce hapse attılar, sonra da katlettiler. Yahudiler, Çingeneler, eşcinseller, zihinsel engelliler veya zihinsel engelliler, suçlular, hepsi bir araya toplanıp ya toplama kamplarına gönderildi ya da idam edildi. Nazi dönemi, Öjeni'yi kirli bir kelime haline getirdi. Daha sonra göreceğimiz gibi, bazı insanlar, Bilim adamlarının miras aldığımız şeyler ve bunun kim olduğumuzu nasıl etkilediği hakkında giderek daha fazla şey öğrenmesiyle Öjeni'nin arka kapıdan geri dönebileceğine inanıyor. Hepimizin bilime ihtiyacı var ama onun iyilik için kullanıldığından da emin olmalıyız. Bölüm 35 Nereden Geldik? Bugün genomumuzun %98'ini en yakın hayvan akrabalarımız şempanzelerle paylaştığımızı biliyoruz. Bu çok büyük bir benzerlik ama bazı önemli farklılıklar da var, şempanzeler iletişim kurarken insanlar gibi birlikte konuşmuyorlar. Ve okuyup yazabiliyoruz, geriye bir adım atarsak insanların ve şempanzelerin, goriller ve orangutanlarla birlikte, genellikle, büyük maymunlar olarak bilinen hominiday ailesini oluşturduğunu görürüz. Biz insanlar goriller ve orangutanlarla daha az yakın akrabayız, ancak geçmişte bir noktada bu grupların dördü de ortak bir atayı paylaştı ve her grup ondan evrimleşti. Bu çok uzun zaman önceydi, belki 15 milyon yıl önceydi. Büyük maymun, kuzenlerimizi, büyüleyici ve biraz da rahatsız edici buluyoruz. Geçmişte onlar hakkında yazanlar ve onları inceleyenler de aynısını yaptı. Bize bu kadar benzeyen ama bir o kadar da farklı olan bu vahşi hayvanın yaratılışın neresine uyduğunu merak ettiler. 1699'da İngiliz anatomist Edward T. Y. Son, ölü bir şempanzenin cesedi. Bu egzotik hayvanı dikkatle inceledi ve bulduklarını insan anatomisi hakkında bildikleriyle karşılaştırdı. İlk kez biri bir şempanzeye bu kadar yakından bakmıştı. T.Y. Son onu Aristoteles'in büyük varlık zincirine hemen altımıza yerleştirdi. Bazı hayvanların insanlarla hayvanlar aleminin geri kalanı arasındaki uçurumu kapatmasının doğal olduğunu savundu. Kendisi bunu söylemedi ama T.Y. son zincirde bizi diğer hayvanlara bağlayan bir, eksik halkaya ihtiyaç duyulduğunu öne sürdü. Britanya, Almanya ve Fransa'da çakmak taşı oklar ve balta başları gibi giderek artan sayıda insan eseri ortaya çıkarılıyordu. Bu, binlerce yıl öncesine dayanan insan varlığının heyecan verici bir kanıtıydı. Bu aletler genellikle mağaralarda ve fosil alanlarında, nesli tükenmiş hayvanların, korkunç kılıç dişli kaplanlar ve dev tüylü mamutlar, fosilleşmiş kalıntıları arasında bulundu. Bu soyu tükenmiş hayvanlar ve aletleri yapan taş devri insanlarının aynı zamanda hayatta oldukları belliydi. İnsanlar on binlerce yıldır yeryüzündeydi. Çoğu insanın inandığı kadar kısa bir süre değil. Elbette herkes aynı fikirde değildi ama Darwin'in arkadaşı Thomas Henry Huxley'in hiç şüphesi yoktu. Huxley, 1856 yılında Almanya'daki Neander Vadisi'ndeki bir mağarada, Neanderthal adamının keşfinden heyecan duydu. Men's Place in Nature, 1863, adlı kitabında bu fosil, modern insanlar ve büyük maymunlar hakkında yazmıştır. Artık bunun, türümüze ait olmayan, Linnaeus'un bize verdiği biyolojik isim olan Homo sapiens'e ait olmayan ilk hominin fosili olduğunu biliyoruz. Hominin artık kendimiz ve soyu tükenmiş atalarımız için kullanılan isimdir ve daha fazla fosil kanıtı ortaya çıktıkça grup daha da büyür. Hayat ağacı büyüyor ve yavaş yavaş doluyor. O zamanlar Huxley, tek bir bulgunun tüm tür hakkında her şeyi söylemeyeceğini anlayacak kadar ihtiyatlıydı ve bu nedenle Neandertal insanını modern insanlarla aynı türde tuttu. Ancak bunun çok eski bir örnek olduğundan, evrimin gerçekleşmesine yetecek kadar uzun süredir var olduğundan emindi. Kesinlikle bazı değişiklikler olmuştu, çünkü Neandertal insanı bize yeterince benzese de aynı zamanda farklıydı. Kafatasında muazzam kaş çıkıntıları ve burun için çok daha büyük bir boşluk vardı. Uzuvların ve vücudun oranları bizimkinden farklıydı. Bunun başka bir türden ziyade deforme olmuş bir vücut olması bile mümkündü. Zamanla Neandertallerin ölülerini gömen ilk homininler olduğunu öğrenecektik. Huxley, Darwin'in insanın evrimi hakkındaki fikirlerinin tamamını, bu büyük adam, atalarımıza dair fikirlerini ve kanıtlarını ortaya koyan iki kitabı peş peşe yayınlamadan önce biliyordu. 1871'de insanın türe işi, Darwin'in türlerin kökeni kitabında yapmaktan kaçındığı şeyi yaptı, dünyamız hakkındaki ilgi çekici açıklamasını insan ırkına odakladı. 1872'de yazdığı İnsan ve Hayvanlar'da Duyguların İfadesi adlı kitabı, iddiasına önemli bir psikolojik boyut kattı. Kitabı, diğer birçok davranışın yanı sıra kendi çocuklarını, gülümsemelerini ve yüz buruşturmalarını dikkatle izlemesine dayandırdı. İnsan da diğer tüm bitki ve hayvan türleri gibi yeryüzündeki yaşamın bir parçasıydı. Darwin, atalarımızın muhtemelen insanların ilk evrimleştiği Afrika'da yaşadıkları sonucuna vardı. Darwin'in evrimi, hayat ağacı olarak tanımlaması, bizim modern maymunlardan türeyemeyeceğimiz anlamına geliyordu. Ancak kamuoyunun hemen dikkatini çeken, maymun adam, bağlantısı oldu. Evrim hakkındaki fikirleri ilk kez Oxford'da İngiliz Bilimi İlerletme Derneği'nin düzenlediği kalabalık bir toplantıda kamuoyu önünde tartışıldı. Dernek, en son bilimsel bilgileri herkese ulaştırmayı amaç edinmiş ve her yıl bilim adamlarının yenilikleri konuşup tartıştığı bir toplantı düzenlemiştir. 1860'taki toplantı dramayla doluydu, Maymun Adam, fikri o kadar sansasyoneldi ki. Darwin'in evrim hakkındaki fikirlerinin tartışılması heyecanla bekleniyordu, Piskopos Samuel Wilberforce, Darwin karşıtlarının, Huxley ise Darwin yanlılarının başındaydı. Zeki olduğunu düşünen Wilberforce, Huxley'e büyük baba tarafından mı yoksa büyük anne tarafından mı maymunlardan geldiğini sordu. Huxley, zamanını ve beynini böyle aptalca bir soruyla harcamak yerine gerçekten de bir maymun soyundan gelmeyi tercih edeceğini söyledi, Wilberforce asıl noktayı kaçırmıştı. Wilberforce ikna olmamıştı ama o gün Huxley ve evrim zirveye çıktı. İnsanoğlunun yeryüzünde uzun süredir var olduğuna dair keşifler, doğa bilimcileri, insanlığı inceleyen, Antropologları ve arkeologları şu soruyu sormaya teşvik etti, insanın başlangıçtaki durumu neydi? Mağara adamları, bu dönemde İngiltere ve Avrupa'daki mağaralarda yapılan keşiflerden ortaya çıktı. Bu mağara sakinlerinin ateşi kullandıkları açıktı. Silahlar, taş aletler ve mutfak aletlerinin hepsi bulundu. Antropologlar ve kaşifler Afrika, Asya ve Güney Amerika'da da avcı toplayıcı gruplar keşfettiler ve tüm insan toplumlarının ortak toplumsal gelişim aşamalarından geçtiğini öne sürdüler. EBT Yalor Oxford'daki ilk antropoloji profesörü oldu. İnsanın sosyal ve kültürel evriminin büyük yolunu ortaya koymak için, hayatta kalma fikrini kullandı. Bununla sosyal ve dini uygulamaları, batıl inançları ve aile ilişkilerini düzenlemenin farklı yollarını kastediyordu. Tyler'a göre bu kalıntılar, örneğin Afrika'nın ilkel insanlarında donmuştu ve insanlığın ortak geçmişine dair ipuçları veriyordu. TE ve diğerleri dilin kökenlerini anlamak istediler ve jestlere ve diğer iletişim yollarına baktılar. Bu ilk antropoloji, dinamik bir Avrupa, Kuzey Amerika Avustralya ve Yeni Zelanda'yı, ilkel halkların değişmediği varsayılan yaşamlarıyla, hatta Hindistan ve Çin'in köklü ve karmaşık kültürleriyle karşılaştırıyordu. Artık bunu kibirli bir davranış olarak görüyoruz. Batı toplumuna uygulandığında, evrimsel rekabet ve mücadele fikri neden bazı bireylerin başarılı olduğunu, bazılarının ise başaramadığını açıklıyor gibi görünüyordu. Endüstriyel kapitalizm güçlendikçe, neden bazı insanların zengin Bazılarının fakir, bazı ulusların güçlü, bazılarının ise olmadığını açıklamak için, sosyal darwinizm evrimin insan kültürüne uygulanması, kullanılmaya başlandı. Sosyal darvinizm, güçlü bireylerin, ırkların veya ulusların zayıf olanlar üzerindeki zaferini meşrulaştırıyordu. Bazıları sosyal darvinizmi tartışırken, bazıları biyolojik evrimi tartışıyordu. 1890'lı yıllara kadar keşfedilen tüm fosilleşmiş insan kalıntılarının homo sapiens olduğu düşünülüyordu. Neandertal insanının durumu belirsizliğini korudu. Daha sonra Hollandalı antropolog Eugene Dubois gitti. Orangutan diyarında insanın evrimine dair kanıt aramak için Hollanda Doğu Hint adalarına gitti. Java'da, şimdiki Endonezya, insan olmayan, Dik yürüyen bir yarata ait fosilleşmiş bir kafatasının tepesini buldu. Yarata, Java adamı, adını verdi. Dikkatler, insanların evrimleştiği yer olarak Asya'ya çevrildi. Java adamı, Fransa'da Cro-Magnon'da bulunan başka bir eski insan iskeletiyle birlikte, ilk önce ne olduğuna dair soruları uyandırdı. İki ayak üzerinde dik mi yürüyordu? Yoksa büyük bir beyin mi? Yoksa dil ve toplumlarda yaşamak mı? Asya'da insan öncesi homininlere dair çok daha fazla keşif yapıldı. Ancak 20. yüzyılda Darwin'in öngörülerinin ne kadar zekice olduğunu kanıtlayan Afrika oldu. 1924 yılında Avustralyalı anatomist Raymond Dart tarafından bir fosil keşfedildi. Taung çocuğu olarak bilinmeye başlandı ve önemi Güney Afrikalı doktor Robert Broom tarafından savunuldu. Tuamp çocuğunun dişleri insan çocuğuna benziyordu ama beyni insan sayılamayacak kadar maymuna benziyordu. Burum, Dart'ın fosilinin ve daha sonra bulunan, aralarında bir yetişkinin de bulunduğu birkaç fosilin, insanın eski bir atası olduğuna inanıyordu. Dart ona Australopithecus africanus adını verdi, kelimenin tam anlamıyla, Afrika'nın güney maymunu. Artık yaşının 2,4 milyon ila 3 milyon yıl arasında olduğunu düşünüyoruz. Taump çocuğundan sonra Afrika, insanın evrimsel atalarının parçalarının bir araya getirilmesine yardımcı olan birçok önemli fosil daha ortaya çıkardı. Louis ve Mary Leakey insanlığın hikayesini daha da ünlü hale getirdi. 1950'lerde çoğunlukla Kenya'daki Olduvai geçidinde çalışıyorlardı ve Louis Leakey ilk homininlerin alet yapıcı olduğunu vurguladı. 1,6 ila 2,4 milyon yıl önce yaşamış olan fosil homininlerden birine Homo habilisi, tamirci, adını verdi. Mary Leakey, 1970'lerde sertleşen volkanik külün içinde korunmuş, 3,6 milyon yıllık bazı ayak izleri keşfetti. Ayak izleri diğer hayvanlarla birlikte üç dik insansıya aitti ve homininlerin büyük bir beyinle evrimleşmesinden önce iki ayak üzerinde yürümenin ilk sırada yer aldığını öne sürüyordu. 20. yüzyılın ilk yarısında, insan fosil kemikleri üzerine yapılan çalışmalar, İngiltere'nin güneyindeki doğusuz Seksin Pitdown köyündeki bir çakıl ocağında bulunan bazı ilginç bulgular nedeniyle karmaşık hale geldi. Keşifler 1908'de başladı. Daha sonra 1912'de yerel amatör arkeolog Charles Dawson, Pit Down'da bir kafatasının bulunduğunu duyurdu. Bu keşif büyük bir heyecan yarattı. Pit Down adamı, modern görünümlü bir insan kafatasına ve maymun benzeri bir çene kemiğine sahipti. Gerçek bir kayıp halkaya, bir tür, maymun adama, benziyordu. Bir dizi seçkin bilim adamı, tuhaf fosil hakkında makaleler yayınladı. Ancak bunu yeni hominin ve antik maymun fosillerinin ortaya çıkan dizisine sığdırmak zordu. Pete Down her zaman şüpheli görünmüştü ve 1950'lerin başında, 1908'de mevcut olmayan tarihleme teknikleri bunun büyük bir sahtekarlık olduğunu kanıtladı. Pit Down adamı, modern bir insan kafatasını, eski görünmeleri için kimyasallara batırılmış bir orangutanın çenesiyle birleştirdi. Dişler de törpülenmişti. Hiç kimse, kimdi, diye emin değil, birkaç şüpheli var ama kesin bir mahkumiyet yok. Dawson'ın kendisi de şüpheliler listesinin üst sıralarında yer alıyor. Pete Doe'nun bir aldatmacı olduğu ortaya çıktığında, diğer hominin fosilleri daha olası bir sıraya yerleştirilebilir, radyometrik tarihlendirme kullanılarak yaşları öğrenilebilir ve fiziksel özellikleri karşılaştırılabilir. Özellikle Lucy'la kaplı bir fosil, tura çıkarak ünlü oldu ve, biyografisini yazdırdı. Lucy, 1978 yılında Etiyopya'da ortaya çıkarıldı ve iskeletinin yarısından fazlası tamamlanmıştı. Yaklaşık 3 ila 4 milyon yıl önce, Taung çocuğundan çok önce yaşamıştı. Taung çocuğu gibi o da Australopithecus cinsine ait ama daha eski bir tür olan Afarensis, yani Afarın maymunu. Rushi'nin bacakları, leğen kemiği ve ayakları onun muhtemelen dik yürüyebileceğini ve ağaçlara ya da kayalara tırmanabileceğini gösteriyor. Beyin boşluğu modern bir şempanzeninkinden pek büyük değildi ama bedeninin büyüklüğüne göre beyni şempanzeninkinden daha büyüktü. Beyin vücut oranı, zihinsel işlevler için sadece boyuttan daha iyi bir rehberdir, fillerin beyinleri insanlardan daha büyüktür, ancak beyin vücut oranları daha küçüktür. Zeka için elbette beyin boyutundan başka birçok faktör vardır. Lucy gerçekten de karma özellikler gösteriyordu, henüz kabaca, insan bile değildi, başlı başına başarılı bir yaratıktı. Dünyanın pek çok yerinden gelen yüzlerce hominin fosili, modern insana giden evrimsel yol hakkında oldukça net bir fikir edinmemizi sağladı. Ne bile söyleyebiliriz ve atalarımıza hangi parazitler bulaştı? Bulmacanın pek çok eksik parçası var ve ayrıntılar üzerinde pek çok tartışma var, bu diş ya da uyluk kemiğinin şekli bize ne anlatıyor? Fosiller sürekli olarak ortaya çıkarıldığı için bizi bekleyen başka sürprizler de olacak. 2003 yılında Endonezya'da Avustralyalı arkeolog Mike Morwood ve meslektaşları Flores adasında küçük hominin fosilleri buldular. 15 bin yıl kadar önce yaşamışlardı ama muhtemelen bilinmeyen bir türe aitlerdi. Homo floresiensis'in, Hobbit'le kaplı Flores adamı, kesin durumu hala belirsiz. DNA analizi, biyolojik ilişkiler kurmanın en güvenilir yolu, girişimleri şu ana kadar başarısız oldu. Neandertallerin modern insanlarla nasıl ilişki kurduğunu anlamak da heyecan verici bir zorluk. Bu türün yaklaşık 50 bin yıl önce Avrupa'da Homo sapiensle aynı dönemde yaşadığı kesin. Onların genlerinden bazılarını taşıyoruz. Modern, insan olan Homo Sapiens'in gelişi Neandertallerin yok olmasına katkıda bulundu mu? Emin değiliz, birbirleriyle ürediler mi? Muhtemelen, hem Neandertaller hem de Homo Sapiens, buzulların Avrupa'yı kapladığı son dönemde Avrupa'nın çok soğuk sıcaklıklarından muzdaripti ve Neandertaller hayatta kalamadı. İnsanın soy ağacını farklı yaşlardaki ve farklı konumlardaki fosillerden yeniden oluşturmak için, At veya su aygırı gibi diğer hayvanlar için kullandığımız araç ve tekniklerin aynısını kullanıyoruz. Elbette su aygırları yerine insanlar söz konusu olduğunda çok daha fazla duygu işin içine giriyor. Ancak kanıtlar mevcut ve paleontologlar, antropologlar, arkeologlar ve diğer uzmanlar parçaları bir araya getirmeye devam ediyor. Son olarak Homo sapiens de dahil olmak üzere Homininlerin ilk olarak Afrika'da yaşadığını ve oradan yayıldığını ortaya çıkarmak için kanıtları kullandılar. Erken Homininlerin göçleri hakkında hala bilmediğimiz çok şey var, Afrika'dan çeşitli hareketler oldu mu? Kendi türümüzü kuzenlerimizden ayıran büyük beynin hızlı evrimine ne yol açtı? Bilim neden ile değil nasıl ile ilgilenir? atalarımızı ve haksein ifadesiyle insanın doğadaki yerini düşündüğümüzde bu özellikle doğru görünüyor. Bölüm 36. Harika ilaçlar. Yeryüzünde 5 milyon trilyon trilyon trilyon, trilyon bakteri olabilir. Bu 5 çarpı 1030 veya 5 tir ve ardından 30 sıfır gelir, şaşırtıcı bir sayı. Bakteriler dünyanın hemen hemen her yerinde yaşayabilir. Toprakta, okyanuslarda, yeraltı derin kayalarında, Arktik buzda geyserlerin kaynayan suyunda, cildimizde ve vücudumuzun içinde. Bakteriler her türlü faydalı şeyi yaparlar, onlar olmasaydı sindirdikleri tüm çöplere ne olurdu? Biz de bu sindirme numarasından faydalanıyoruz. Bağırsaklarımızda yaşayan bakteriler, yediğimiz gıdaları parçalayıp protein ve vitaminleri açığa çıkarmamıza yardımcı olur. Hatta bazı bakterilerin, diğer bazı mikroorganizmalar olan mantarlarla birlikte yararlı ilaçlar bile ürettiği ortaya çıktı. Çoğumuza bu antibiyotiklerden bazıları reçete edilmiştir. 19. yüzyılda bilim adamları bazı bakterilerin ne kadar zararlı olduğunu, hastalıklara neden olduğunu ve yaraları enfekte ettiğini keşfettiler. 27. Bölüm, Hastalıklara ilişkin Mikrop Teorisinin, Nasıl Kabul Edildiğinin Öyküsünü Anlatıyor. Hemen vücut hücrelerine zarar vermeden istilacı bakterileri öldürebilecek ilaçları aramaya başladılar. Bu bir Alman doktor Paul Ehriliç, sihirli mermi arayışında olduğunu söyledi. Frengeyi tedavi etmek için bir ilaç buldu, ancak içinde zehirli arsenik vardı, bu yüzden çok dikkatli kullanılması gerekiyordu ve ciddi yan etkileri vardı. 1930'ların ortalarında Alman farmakolog Gerhard Domeck kükürt kimyasal elementini kullanmaya başladı. Farmakoloji ilaç bilimidir. Prontosil adında, hastalığa neden olan birçok bakteriye karşı etkili olan bir bileşik üretti. Deneye katılan ilk hastalardan biri, ellerine cilt enfeksiyonlarına neden olan kötü bir bakteri olan streptokokusun bulaştığı kızıydı. Doktorlar, onu hayati tehlike oluşturan enfeksiyondan kurtarmanın tek yolunun kolunu kesmek olduğunu söylemişti. Prontosil enfeksiyonu başarıyla temizledi. Ayrıca kızıl ateşe ve doğum yaptıktan sonra kadınları öldüren lohusalık ateşe adı verilen ölümcül bakteriyel enfeksiyona karşı da etkiliydi. Prontosil 1936'dan itibaren yaygın olarak kullanılmaya başlandı ve bu ölümlerin sayısında çarpıcı bir düşüşe katkıda bulundu. O ve diğer kükürt içeren ilaçlar, doktorların belirli bakterilere karşı yazabileceği en iyi ilaçlar arasındaydı. Domek 1939'da Nobel ödülünü kazandı, gerçi o zamanlar Naziler Almanların ödülü kabul etmesini yasaklamıştı. Bir ilacın keşfi nedeniyle bir sonraki Nobel ödülü 1945'te geldi. Üç adam, İskoç Alexander Fleming, Avustralyalı Howard Florey ve Alman mülteci Ernst Cheyenne, İlk, antibiyotik, ilaç olan penisilinin keşfi nedeniyle ödülü paylaştı. Antibiyotik, bir mikroorganizma tarafından üretilen ve diğer mikroorganizmaları öldürebilen bir maddedir. Doğal dünyada her zaman meydana gelen bir şeyi bizim yararımıza kullanır. Penisilin doğal bir kaynaktan, bir küf veya mantar türü olan Penicillium notatum adlı mikroorganizmadan saflaştırıldı. Eski, küflü ekmek üzerinde büyüyen küçük mavi mantar halkalarını görebilirsiniz. Mantar yemeği seviyorsanız elbette başka bir mantar türü yiyorsunuz demektir. Gezegenimizde 1,5 milyon mantar türünün olduğu düşünülüyor. Bitki tohumlarına benzer bir spor aşaması da dahil olmak üzere karmaşık yaşam döngüleri vardır. Günümüzde antibiyotikler de yaratılabiliyor doğal bir kaynaktan ziyade laboratuvardan geliyor, ancak aynı temel fikir. Penisilinin hikayesi 1920'lerde başlıyor. Tüm en iyi hikayeler gibi bunun da çeşitli versiyonları vardır. 1928'de bir küf sporunun Londra'daki Saint Mary's Hastanesi'ndeki Alexander Fleming'in laboratuvarındaki açık bir pencereden içeri süzüldüğü söyleniyor. Petri kabında yetiştirdiği bazı bakterilerin sporun konduğu yerde büyümesinin durduğunu fark etti. Sporun penisilyumdan geldiğini tespit etti. Onunla daha fazla çalışma yaptı ve sonuçlarını diğer bakteriyologlarla paylaşmak üzere yayınladı. Ancak sporun ürettiği her şeyden bir işe yaramaya nasıl yeteceğini göremiyordu. Bu yüzden bunu meraklı, muhtemelen umut verici bir laboratuvar gözlemi olarak bıraktı. 10 yıl sonra Avrupa 2. Dünya Savaşı'na sürüklendi. Savaş, hem askerler hem de siviller arasında her zaman bulaşıcı hastalıkların salgınlarını beraberinde getirir. Bunun üzerine İngiltere'ye yerleşen patolog Howard Florey'den enfeksiyonlara karşı etkili ilaçlar bulması istendi. Ortaklarından biri olan Ernst Chey'in, Fleming'in eski gazetesi dahil bulabildiği her şeyi okumaya başladı. Daha sonra penisilin kalıbının ürettiği aktif maddeyi çıkarmayı denedi. Mart 1940'ta laboratuvar asistanları Norman Heatley bu umut verici maddeyi elde etmenin daha iyi bir yolunu buldu. Zorlu savaş koşullarında çalışırken, küf solüsyonlarını yetiştirmek için sürgüleri ve süt yayıklarını kap olarak kullanarak az kaynaklı idare etmek zorunda kaldılar. Yine de nispeten saf bir penisilin elde ettiler. Fareler üzerinde yapılan testler, enfeksiyonları kontrol etmede çok etkili olduğunu gösterdi. Mucizevi maddenin saflaştırılması son derece zordu, 2 gram ilaç üretmek için 1 ton ham penisilin çözeltisi gerekiyordu. İlk hastaları, gül dikeninden kaynaklanan bir çizik nedeniyle enfeksiyona yakalanan bir polis memuruydu. İlaç verildiğinde durumu kısa süreliğine iyileşti. Değerli ilacı geri almak için idrarını filtrelediler, ancak malzeme tükenince öldü. Savaş zamanı Britanyası yeterli penisilin üretecek endüstriyel kaynaklara sahip değildi. Böylece Temmuz 1941'de Florey ve Heatley, Amerikan ilaç firmalarını ilaç almaya teşvik etmek için ABD'ye uçtular. Bu açık, Florey eski kafalı bir bilim adamıydı. Onlarınki gibi keşiflerin herkesin iyiliği için olduğuna ve patentlenmemesi gerektiğine inanıyordu. Patentler, mucitlerin fikirlerini korumanın ve bunları başka kimsenin kopyalayamamasını sağlamanın bir yoludur. Amerikalıların başka fikirleri vardı. Özellikle iki şirket geniş ölçekte penisilin üretimi için özel yöntemler geliştirdi. Araştırmaya yatırdıkları tüm parayı geri kazanmak için patent aldılar, bu da başka hiç kimsenin ilacı yapmak için onların yöntemlerini kullanamayacağı anlamına geliyordu. 1943'e gelindiğinde penisilin askeri ve bazı sivil kullanım için mevcuttu. Streptokokus bakterisinin yanı sıra zatüreye neden olan bazı organizmalara, Birçok yara enfeksiyonuna ve bazı cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara karşı etkili olduğu gösterilmiştir. Çok geçmeden, tedavi edilebilecek kişilerin yaşamasını sağlamak için yeterince şey yapıldı, aksi takdirde pek çok kişi, özellikle de savaşı bitirmek için savaşan askerler ölecekti. Florey ve ekibi penisilinle meşgulken Selman Waksman bakterilerin antibiyotik özellikleri üzerinde çalışıyordu. Waxman, 1910 yılında Ukrayna'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne gelmişti. Toprakta yaşayan mikroorganizmalara hayran kalmış ve bu mikroorganizmalardan bazılarının topraktaki diğer bakterileri nasıl öldürdüğünü görmüştü. 1930'ların sonlarından itibaren bu bakterilerden antibiyotik görevi görebilecek bileşikler izole etmeye çalıştı. Öğrencileri ile birlikte bazı etkili maddeleri izole etti ancak bunlar insanlarda kullanılamayacak kadar zehirliydi. Daha sonra 1943'te öğrencilerinden biri streptomsizi izole etti ve ondan streptomisin ilacı yapıldı. Etkili olduğu ve hastalara çok zararlı olmadığı kanıtlandı. Şaşırtıcı bir şekilde, 19. yüzyılın büyük bölümünde diğer hastalıklardan daha fazla insanı öldüren ölümcül hastalık olan tüberküloza neden olan bakteriye karşı işe yaradı. 1940'lara gelindiğinde batıda daha az yaygın olmasına rağmen hala her yerde etkisini gösteriyordu. Kurbanları genellikle sevdiklerini kimsesiz bırakan genç yetişkinler ve ebeveynleri olmayan çocuklardı. Penisilin ve streptomisin, bulaşıcı hastalıkları tedavi eden bir dizi antibiyotik ve diğer kimyasalların yalnızca başlangıcıydı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki yıllarda insanları tıbbın mücadele gücü konusunda oldukça iyimser hale getirmişler ve hatta bu tür hastalıkları ortadan kaldırın. Batı'da enfeksiyonlardan ölenlerin sayısı azaldı ve AIDS gibi yeni enfeksiyonlar dışında bu durum devam etti. Şüphesiz 21. yüzyılda pek çok genç ebeveynlerinden veya büyük anne ve büyük babalarından daha sağlıklı yaşayabilir. Ancak 1960'ların iyimserleri daha önceki bir mucize ilacın öyküsüne dikkatle bakmış olsalardı, mucizelerin olası olmadığını fark edebilirlerdi. Daha önceki ilaç 1920'lerden bu yana diyabet tedavisinde kullanılan insülindi. Diyabet korkunç bir rahatsızlıktır. Tedavi edilmezse vücut erir, kurbanları acı verecek kadar zayıflar, sürekli susar, sık sık idrara çıkar ve sonunda ölmeden önce komaya girer. Çoğunlukla birkaç yıl içinde ölen gençleri etkiledi. Bu karmaşık bir hastalıktır, ancak mideye yakın bir organ olan pankreasta doğal olarak insülin üreten özel hücreler işlerini yapmayı bırakır. İnsülin bir hormondur, kimyasal bir, habercidir ve kanımızda doğru miktarda şeker, glikoz, tutar. Penisilin şanslı bir tesadüf sonucu ortaya çıkmış olsa da, insülinin hikayesi vücudun bazı bölümlerinin nasıl çalıştığına dair özenli araştırmalardan biridir. Araştırmacılar, daha sonra diyabet benzeri bir hastalığa yakalanan köpeklerden veya diğer hayvanlardan pankreasın rolünü zaten göstermişti. 1921 yazında Kanada'nın Toronto Üniversitesi'nde profesör J.J.R. McLeod uzaktaydı. Frederick Banting adında genç bir cerrah ve tıp öğrencisi asistanı Charles Best bir dizi basit deney gerçekleştirdiler. Biyokimyacı James Collib'in yardımıyla köpeklerin pankreasından insülini çıkarmayı ve saflaştırmayı başardılar. Pankreasları alınan deney hayvanlarına insülin verdiklerinde şeker hastalığından kurtuldular. İnsülin, sihirli aktivite gücü olarak tanımlandı. Kelimenin tam anlamıyla bu tür diyabetin kurbanlarını kesin ölümden geri getirebilir. Bunlardan biri, 1922'de insülin enjeksiyonuyla tedavi edilen ilk kişi olan, 14 yaşındaki Leonard Thompson'dı. Leonard aşırı derecede zayıftı ve çok zayıf olduğu için hastane yatağına kapatılmıştı. Enjeksiyonlar kan şekerini düşürdü normal seviyelere yaklaşınca, kilo aldı ve şırınga ve insülin desteğiyle hastaneden çıkabildi. Bir yıl sonra Banting ve Profesör MacLeod Nobel ödülüne layık görüldü ve ödül parasını Best ve Kolip ile paylaştı. Bu kadar hızlı tanınma, herkesin yaptığı işin ne kadar önemli olduğunu düşündüğünü gösterdi. İnsülin çok önemliydi. Aksi takdirde ölecek olan birçok gence yıllar boyu ekstra yaşam sundu. Sunmadığı şey normal bir hayattı. Şeker hastalarının yiyeceklerini kontrol etmeleri, kendilerine düzenli insülin enjeksiyonları yapmaları ve idrarlarında şeker olup olmadığını sık sık kontrol etmeleri gerekiyordu. Bu hiç yoktan çok daha iyiydi. Ancak 10 ya da 20 yıl sonra, bu erken diyabet hastalarının çoğu başka sağlık sorunlarından da muzdarip olmaya başladı. Böbrek yetmezliği, kalp hastalığı, görme güçlüğü ve bacaklarında iyileşmeyi reddeden ağrılı ülserler. İnsülin akut ölümcül bir hastalığı sonsuza kadar kontrol altına alınması gereken yaşam boyu bir soruna dönüştürdü. Aynı sorunlar, çoğunlukla aşırı kilolu yetişkinlerde ortaya çıkan ve tip 2 diyabet olarak adlandırılan diğer diyabet türü için de geçerlidir. Artık en yaygın biçimdir ve giderek daha fazla insan bundan muzdariptir. Modern beslenme çok fazla şeker ve rafine gıda içeriyor ve obezite küresel bir salgın haline geldi. Tıp bilimi yardımcı oldu, haplar kan şekerini düşürebilir. Ancak tip 2 diyabet hastaları daha sonraki yaşamlarında da aynı tür sorunlarla karşı karşıya kalır. Tıp, vücudumuzdaki şeker seviyesini düzenleme konusunda kendi doğal sistemlerimiz kadar iyi değil. Doğa bize penisilin ve diğer antibiyotiklere güvenemeyeceğimizi gösterdi. Bu ilaçlar hala faydalıdır ancak hastalığa neden olan bakteriler bunlara uyum sağlamıştır. Darwin'in doğal seçilim keşfi tüm doğada geçerlidir ve birçok bakteri, kendilerini öldüren antibiyotiklere karşı savunma geliştirmiştir. Stafilokoklar ve tüberküloz basilinin, tüberküloza neden olan, özellikle uyarlanabilir olduğu görülmüştür. Tüm canlılar gibi kendi genleri de zaman zaman mutasyona uğrar ve hayatta kalmalarını sağlayan mutasyonlar bir sonraki nesle aktarılan mutasyonlardır. Enfeksiyonları tedavi etmek artık bir tür kedi-fare oyunu haline geldi, onlara atabileceğimiz neredeyse her şeye direnecek şekilde gelişen mikroplara saldıracak yeni ilaçlar geliştirmek. Son zamanlardaki sorunlardan biri MRSA'dır, metisiline dirençli Staphylococcus oreyus. S, oreyas bir çizikten sonra olağan hafif enfeksiyona neden olsa bile normalde vücudumuzda yaşayan bakterilerden biridir. Antibiyotiğe dirençli formu tehlikelidir. Hastanelerde çok fazla antibiyotik kullanıldığından ve hayatta kalan bakteriler çoğunlukla direnç geliştirmiş olduğundan hastanelerde sıklıkla görülür. Ve hastalıkları kontrol etme çabalarımıza karşı mücadele eden sadece bakteriler değil, sıtmaya neden olan parazitlerin bir kısmı elimizdeki hemen hemen tüm ilaçlara dirençlidir. Artık hastaların ilaçlarını tam olarak almayı bırakmadıklarında veya yanlış doz verildiğinde böceklerin direnç geliştirme iliminde olduğunu biliyoruz. Bu aynı zamanda ilaçların kötüye kullanılması durumunda da meydana gelir, antibiyotikler genellikle hastalara virüslerin neden olduğu enfeksiyonlar, soğuk algınlığı veya boğaz ağrıları için uygunsuz şekilde verilir. Antibiyotikler bakterilerle savaşır ve virüslere karşı hiçbir şey yapamaz. Antibiyotik dozunuz hastalığa neden olan bakterileri öldürmek için yeterli değilse, tedavi bunun yerine dirençli bakterilerin hayatta kalmasına yardımcı olabilir. Bu bakteriler gelecekte tedavisi mümkün olmayan hastalıklara neden olabilir. Tüm bu sorunlara rağmen doktorların elinde eskisinden çok daha güçlü ve etkili ilaçlar var, insülin gibi bazıları hastalığı tedavi etmek yerine kontrol altına alır, ancak tüm bu modern ilaçlar, Gelişmiş, dünyadaki insanlara daha uzun yaşama şansı vermiştir. Gelişmekte olan, dünyadaki birçok ülkede de yaşam beklentisi arttı. Ancak burada ciddi sorunlar devam ediyor, doktora gitmek, yeterince yemek yemek, temiz su içmek ya da rahat bir evde yaşamak her zaman kolay olmuyor. 1990'ların başından bu yana, zengin ülkelerde zengin ile fakir arasındaki uçurum genişledi ve zengin ile fakir ülkeler arasında da genişledi. Bu olmamalı. Bugün tıbbi bakım sağlamak çok paraya mal oluyor. Hastalıkları teşhis edip tedavi etmek için pek çok akıllı teknoloji kullanıyoruz. Yeni ilaçların geliştirilmesi ve test edilmesi artık penisilinin üretilmesinden çok daha fazla para gerektiriyor. Bu yüzden mümkünse kendimize bakmamız gerekiyor. İlaçlar ne kadar şaşırtıcı olursa olsun, önlemenin tedavi etmekten daha iyi olduğu, hala doğrudur. Bölüm 37 Yapı taşları, zaman geçtikçe bilim insanları seçtikleri alanlarda uzmanlaşmaya yöneldiler. Yine de geleneksel olarak biyologlar biyoloji, kimyacılar kimya ve fizikçiler de fizikle ilgileniyorlardı. Peki 1930'larda önce kimyagerler, sonra da fizikçiler biyolojinin sorunlarını ele alma zamanının geldiğine karar verdiklerinde neler oluyordu? Kimya, maddelerin nasıl birleştiği ve reaksiyona girdiği ile ilgiliydi. Ancak biyologların konusu olan canlı organizmaların, kimyagerlerin periyodik tablosunda yer alan karbon, hidrojen, oksijen ve nitrojen gibi bazı elementlerden oluştuğu açıkça görülüyordu. Fizik, o zamana kadar atomlar ve onların atom altı parçacıklarıyla dolu olan madde ve enerji ile ilgiliydi. Bu kimyagerlerin elementlerini daha iyi anlamanın bir yolu değil miydi? Özetle kimya ve fizik, canlı organizmaları bir dizi kimyasal reaksiyon ve atomik yapılar olarak açıklayamaz mıydı? Bu, bilimin en eski sorularından birine cevap verebilir mi, hayat nedir? 20. yüzyılın başlarında Thomas Hunt Morgan küçük meyve sineklerini kullanarak kalıtımı taşıyan şeyin hücre çekirdeğindeki kromozomlar olduğunu göstermişti. Şey, bunun için iyi bir kelimeydi. Genetikçiler bu şeyin ne işe yaradığını gösterme konusunda çok başarılıydı. Bir kromozomun farklı parçalarındaki farklı genlerin nasıl bir gözün veya kanadın gelişmesine yol açabileceğini gösterebildiler. Hatta, X ışınlarının ürettiği mutasyonların, genleri etkilediğine inandıkları için nasıl olağan dışı kanat şekillerine yol açabileceğini bile gösterebildiler. Ama genin ne olduğunu bilmiyorlardı. Proteinler bu genetik şey olabilir mi? Proteinler vücudumuzda meydana gelen birçok reaksiyonun temelini oluşturur. Proteinler, moleküler biyologlar tarafından sistematik olarak incelenen ilk bileşik grubuydu. Adından da anlaşılacağı gibi moleküler biyoloji, canlılardaki moleküllerin kimyasını ve nasıl çalıştıklarını anlamaya çalışan bir bilimdir. Proteinler çoğunlukla çok büyük, karmaşık moleküllerdir. Proteinlerden daha küçük ve daha basit bileşikler olan amino asit gruplarından oluşurlar. Daha basit olduğundan, sıradan kimyasal analiz ve sentez kullanılarak amino asitlerin neyden yapıldığını bulmak daha kolaydı. Yaklaşık 20 amino asit, farklı kombinasyonlarda bitki ve hayvanlardaki tüm proteinleri oluşturan yapı taşlarıdır. Bu amino asitlerin proteinleri oluşturmak için nasıl bir araya geldiği çok daha zor bir soruydu. Fiziğin rol oynamaya başladığı yer burasıydı, X ışınlarının ipuçları sağladığı ortaya çıktı. İlk iş, incelemek istediğiniz proteinin bir kristalini yapmaktı. Daha sonra kristali X ışınlarıyla bombaladınız. X ışınları kristale çarptığında içinden geçerken bükülüyor veya kırınım modeli olarak bilinen belirli bir modelde geri yansıyor. Bir fotoğraf plakasına yakalanmış olabilir. Fotoğraf plakasında yakalanan desenleri okumak zor bir iştir. Gördüğünüz şey çok sayıda nokta ve gölgeden oluşan karmaşık bir resim. Düz, iki boyutlu bir görüntüye bakıyorsunuz ancak üç boyutlu düşünmeniz gerekiyor ve sadece üç boyutlu gözlük takmanın bir faydası olmayacak. Resmi görselleştirebilmenin yanı sıra kimyanızı da bilmeniz ve nasıl yapılacağını anlamanız gerekir. Unsurlar bir araya gelir ve matematikte de iyi ol. Bu zorluğu üstlenenlerden biri Oxford Üniversitesi'nde çalışan kimyager Dorothy Hawking'di. Penisilin, B12 vitamini ve insülinin yapısı hakkında bildiklerimizi kısmen onun X ışını kristalografisi alanındaki araştırmalarına borçluyuz. 1964'te Nobel ödülünü kazandı. Linus Pauling ayrıca karmaşık kimyasal bileşiklerin yapısını çözmek için X ışınlarını kullanma konusunda da iyiydi. Bir dizi muhteşem deneyle o ve meslektaşları, kırmızı kan hücrelerimizdeki hemoglobin molekülünde tek bir amino asidin bile eksik olması durumunda bunun ciddi bir hastalık oluşturduğunu göstermeyi başardılar, orak hücreli anemi. Bu hemoglobini içeren kırmızı kan hücreleri yuvarlak olmak yerine orak şeklindedir. Bu moleküler kusur çoğunlukla sıtmanın her zaman mevcut olduğu Afrika'da bulunur. Orak hücrelerin sıtmanın en ciddi formuna karşı korunmaya yardımcı olması nedeniyle kusuru olan kişilere fayda sağladığı artık anlaşılmıştır. Bu, insanın evriminin eylem halindeki bir örneğidir. Yalnızca bu özelliğe, Mendel'in bezelyelerde ilk kez incelediği şekilde miras alınan tek bir gen, sahip insanlar orta derecede anemiktir, ancak sıtmaya karşı daha dirençlidirler. Orak hücre genini her iki ebeveyninde alan kişiler ciddi şekilde anemi hastasıdır. Orak hücreli aneminin semptomları 20. yüzyılın başlarında tanımlanmıştı. 50 yıl sonra Pauling, neler olup bittiğini anlamak için moleküler biyolojinin yeni tekniklerini kullandı ve araştırması tıpta yeni bir dönem başlattı. Moleküler Tıp Pauling, proteinler konusundaki başarısının ardından neredeyse en büyük ödülü elde etti, genlerin moleküler yapısını ortaya çıkarmak. X ışını deneyleri, saçınızı ve kaslarınızı oluşturan veya hemoglobin molekülleri üzerinde oksijeninizi taşıyanlar gibi birçok proteinin özel bir şekle sahip olduğunu gösterdi. Genellikle bir spiral, sarmal, şeklinde sarılırlardı. 1950'lerin başlarında pek çok bilim adamı genlerinde oksiribonükleik asitten oluştuğunu düşünüyordu. Bu bileşik DNA olarak daha iyi bilinir ve söylemesi çok daha kolaydır. DNA 1869'da keşfedilmişti ama ne işe yaradığını ve neye benzediğini anlamak uzun zaman aldı. 1952'de Pauling, bunun birlikte bükülmüş üç iplikten oluşan uzun sarmal bir molekül olduğunu öne sürdü, buna üçlü sarmal adı verildi. Pauling, Kaliforniya'da çalışırken, İngiltere'deki iki grup onun peşindeydi. Londra'daki King's College'da fizikçi Morris Wilkins ve kimyager Rosalind Franklin kendilerini moleküler biyologlara dönüştürüyorlardı. Franklin özellikle X ışını kristalografisiyle üretilen fotoğrafları üretmede ve okumada iyiydi. Cambridge'de genç bir Amerikalı olan James Watson, ornitolojiye, kuşların incelenmesi, olan eski ilgisinden vazgeçmiş ve Francis Crick ile ekip kurmuştu. Crick fizik okumuştu ve 2. Dünya Savaşı sırasında deniz kuvvetlerinde fizikçi olarak çalıştıktan sonra olgun bir öğrenci olarak bu kez biyoloji okumak üzere üniversiteye geri dönmüştü. Watson ve Crick bilimdeki en ünlü çifte eylemlerden biri haline gelecekti. Crick, proteinlerin yapısının X ışını analizi konusundaki deneyimini paylaştı. O ve Watson, DNA'nın hücre çekirdeğindeki kromozomlarda bulunduğunu biliyorlardı. Morgan'ın 30 yıl önce analiz ettiği hücre bileşenlerinin aynısı. DNA'nın olası yapılarını görmelerine yardımcı olacak kağıtlardan kesikler yaptılar ve modeller yaptılar. Franklin'in ürettiği fotoğraflardan da yararlandılar. 1953'ün başlarında tüm X ışını verileriyle eşleşen yeni bir model yarattılar. Doğru olanın bu olduğunu söylediler. O gece barda kutlama yaparken, hayatın sırrını, keşfettiklerini iddia ettikleri söyleniyor. Eğer o gece diğer içenler ne demek istediklerini merak edip biraz karanlıkta kalmışlarsa, haftalık bilimsel dergi Nature'ın okuyucuları bunu çok geçmeden öğreneceklerdir. Crick ve Watson bulgularını 25 Nisan 1953 tarihli sayısında yayınladılar, bu sayı aynı zamanda Wilkins ve Franklin'den oluşan Londra ekibinin bir makalesini de içeriyordu. Ancak DNA'nın Pauling'in söylediği gibi 3 değil, 2 bükülmüş iplikten oluştuğunu gösterenler Crick ve Watson'du. Teller çapraz parçalarla birbirine bağlanmıştı. Böylece spiral şeklinde bükülmüş uzun, esnek bir merdivene benziyordu. Merdivenin üzerindeki dikmeler bir tür şekerdir, molekülün D de veya deoksiribo kısmı ve fosfatlar. Merdivenin her basamağı bir çift molekülden oluşur, ya adenin ile timin ya da sitozin ile guanin. Bunlar moleküllerin, baz çiftleri, olarak bilinmeye başlandı. Peki yapı buysa, hayatın sırrını, nasıl açıklıyordu? Baz çiftleri birbirine hidrojen bağlarıyla bağlanır. Hücreler bölündüğünde, bobinler sanki, fermuarlar açılıyormuş gibi gevşer. İki yarım artık hücre tarafından oluşturulacak iki özdeş zincirin şablonlarını sunuyor. Böylece Watson ve Crick, genlerin ebeveynin yavruya nasıl aktarılabileceğini ve yavru hücrelerin, orijinal anne hücreyle aynı gen dizisini nasıl içerebileceğini göstermişlerdi. Basit ve zarifti ve hemen belli oldu. 1962'de bilim camiası DNA'nın yapısını ve rolünü tamamen kabul ettiğinde, Crick, Watson ve Wilkins Nobel ödülünü paylaştılar. Nobel ödülünü resmi olarak yalnızca 3 kişi paylaşabilir. Ancak Rosalind Franklin göz ardı edilmedi, 1958'de henüz 38 yaşındayken yumurtalık kanserinden ölmüştü. Francis Crick diğerleriyle birlikte genlerin kalıtımdaki rollerinin yanı sıra canlı organizmalar için neden bu kadar önemli olduğunu açıklamaya devam etti. Genlerin günlük faaliyetlerinde yaptığı şey protein üretmektir. Genetik kod, merdivendeki üç komşu basamaktan oluşur ve basamakların her üçlüsü, kodon, tek bir aminoasitten sorumludur. Crick, DNA molekülünün ne kadar küçük parçalarının, hemoglobin ve insülin gibi proteinleri oluşturan amino asitlerin kodlarını sağladığını gösterdi. Genetikçiler, DNA molekülü içindeki baz çiftlerinin sırasının çok önemli olduğunu fark ettiler. Çünkü bu, proteinlerde hangi amino asitlerin yer alacağını belirliyordu. Proteinler bazen düzinelerce amino asitten oluşan çok karmaşık moleküllerdir. Bu nedenle böyle bir proteinin yapımı için uzun bir DNA dizisi gereklidir. DNA'nın temel işleyişinin anlaşılmasıyla bilim insanları artık Morgan'ın sinek odasında gördüğü şeyleri anlamlandırabileceklerdi. Morgan bütün organizmaların görünür özelliklerine bakıyordu, onun durumunda, normal beyaz gözlü sinek veya mutant kırmızı gözlü sinek. Bu tür görünür özelliğe fenotip denir. Artık bilim insanları tüm organizmanın altındaki bir seviyede, genler seviyesinde, şimdi genotip olarak bilinen şey, çalışmaya başlayabilirler. DNA'nın yapısının keşfi, modern biyoloji tarihinde büyük bir dönüm noktasıydı. Bu, biyologların önceden hücrelerdeki moleküller açısından bazı şeyleri anlayabildiklerini gösterdi. Kimyagerlerin alanı, artık herkesin yapmak istediği şey buydu. Daha sonraki araştırmalar, amino asitlerin ve ardından proteinlerin hücrenin sitoplazmasında, çekirdeğin dışındaki sıvı kısım, yapıldığını ortaya çıkardı. Bu küçük protein fabrikasının nasıl çalıştığını öğrenmek, RNA'nın keşfini de içeriyordu. Bu ribonükleik asittir, DNA'ya benzer, ancak iki değil tek ipliklidir ve farklı türde bir şeker içerir. RNA'nın, Hücre çekirdeğindeki DNA'dan sitoplazmadaki protein fabrikasına bilgi akışında önemli bir rolü vardı. Moleküler biyologlar hastalıkların nasıl ortaya çıktığına dair bilgimizi dönüştüreceklerdi. İnsülin hormonu gibi proteinlerin kan şekerinin düzenlenmesinde nasıl görev yaptığını ortaya çıkardılar. En korkulan modern hastalıklarımızdan biri olan kanseri daha iyi anladılar. Tüm kanserler, Tüm vücudu ele geçirip genel bir hastalık haline gelse de, mutasyona uğramış tek bir hücreyle başlar ve bu hücre, olması gerektiği yerde yaramazlık yapar ve bölünmeyi bırakmaz. Bu kaçak hücreler açgözlüdür. Vücudun besinlerini tüketirler ve hayati bir organa yayılırlarsa, kanser hücreleri organın fonksiyonlarını bozarak daha fazla hastalığa yol açar. Süreci yavaşlatmak Hatta durdurmak için daha iyi ilaçlar geliştirilmeden önce bunun moleküler düzeyde nasıl gerçekleştiğini bulmak çok önemliydi. İnsanlar gibi büyük, karmaşık hayvanlarda bu dinamik süreçleri incelemek zordur, dolayısıyla moleküler biyologların çalışmalarının çoğu, daha basit organizmaların kullanılmasına dayanır. DNA ve RNA'nın gerçek işlevlerine ilişkin ilk araştırmaların çoğu bakterilerle yapıldı ve kanser araştırmalarında fareler gibi hayvanlar kullanıldı. Bu bulguları insanlara aktarmak kolay değil, ancak modern bilimin çalışma şekli budur, basitten karmaşığa doğru ilerlemek. Bu yöntem milyonlarca yıldır evrime yön veren süreçleri anlamamıza yardımcı oldu. Kaderlerimizi kontrol eden molekülün DNA olduğu ortaya çıktı. Bölüm 38. Hayat kitabını okuyorum. İnsan genomu projesi. İnsanlarda yaklaşık 22.000 gen bulunur. Tam sayı tarih yazımı aşamasındadır. Bunu nasıl biliyoruz? Çünkü dünyanın her yerindeki laboratuvarlardaki bilim insanları insan genomu projesi için işbirliği yaptı. Bu son derece iddialı proje DNA dizilimini kullanarak genlerimizi saydı ve Crick ve Watson DNA'nın yapısını ortaya çıkardıklarında havada kalan bir soruyu yanıtladı. Sıralama, genomumuzu oluşturan 3 milyar, baz çifti, molekülünün her birinin kromozomlar üzerindeki konumu anlamına geliyordu. Bu, hücrelerimizin her birinin çekirdeğinde çift sarmal halinde düzenlenmiş çok sayıda adenin, timin, sitozin ve guanin molekülüdür. Eğer DNA'yı anlamak bize, hayatın sırrını, verdiyse, insan genomu projesi de, hayat kitabını, okumakla ilgiliydi. Çünkü genomunuz budur, saçınızın renginden küçük parmağınızın şekline kadar sizinle ilgili her şeyin genleri. Aynı zamanda bu kadar kolay görülemeyen şeylerle de ilgilidir, döllenmiş bir yumurta hücresinin ikiye, sonra dörde ve en yukarıya kadar çıkmasıyla ilgili talimatlar. Rahimdeki bütün bir bebeğe. Kan şekerimizi düzenleyen insülin hormonu gibi proteinleri üreten hücrelerdeki biyolojik programları kontrol eder. Beyindeki mesajları bir sinirden diğerine ileten kimyasallara yönelik programları çalıştırır. İnsan Genomu Projesi 1990'da başladığı ve 2005'te bitirilmesi gerekiyordu. Ancak 26 Haziran 2000'de, planlanandan 5 yıl önce, bilimin dramatik bir anında olağan dışı bir şey oldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ve Büyük Britanya Başbakanı, büyük bir tantana eşliğinde canlı televizyonda projenin ilk taslağının tamamlandığını duyurdular. Çalışmayı yapan bilim adamlarından bazıları onlara eşlik ediyordu, ancak bu iki dünya liderinin varlığı genomu anlamanın ne kadar önemli olduğunun bir göstergesiydi. Bu hayat kitabının çok daha iyi bir versiyonunun ortaya çıkması, Büyük boşlukların doldurulması ve hataların çoğunun düzeltilmesi 2003 yılına kadar 3 yıl daha alacaktı. Yine de bu, başlangıçta planlanandan 2 yıl daha erkendi. Projenin yürütüldüğü yıllarda bilim adamlarının kullandığı yöntem ve teknoloji, özellikle bilgisayarların sağladığı yardım da gelişmişti. Genom projesi, DNA'nın keşfini takip eden onlarca yıllık araştırmaların sonucunda geliştirildi. Crick ve Watson'ın 1953'teki keşfinden sonra yapılması gereken önemli bir şey, DNA molekülünün araştırmak istediğiniz belirli kısmından daha fazlasını elde etmek için DNA şeritlerini, klonlamaktı. 1960'larda moleküler biyologlar bunun enzimler ve bakteriler kullanılarak yapılabileceğini buldular. Enzimler, bireysel yapılarına göre her türlü işi yapabilen proteinlerdir. Burada doğal işlerinden birini yapmak için kullanıldılar, DNA'yı küçük parçalara ayırmak. Bu küçük bölümler daha sonra özel bir yöntemle bakterilerin içine yerleştirildi. Bakteriler çok hızlı ürerler ve bu değiştirilmiş bakteriler çoğaldıkça DNA'nın eklenen bölümlerinin de kopyalarını yaparlar. Bu kopyalar, yani klonlar daha sonra daha ileri araştırmalar için toplanabilir. Süreç büyük heyecan yarattı ama bu sadece bir başlangıçtı. DNA parçalarının yanı sıra tüm hücrelerde klonlanabilir. Dolly adlı koyun, yetişkin bir koyun hücresinden klonlanan ilk memelidir. Doğdu 1996'da öldü ve 2003'te öldü. Klonlama teknikleri gelişmeye devam ediyor ve moleküler biyoloji araştırmalarının en haber değeri taşıyan alanlarından biri. Artık bilim insanları üzerinde deney yapacak çok sayıda DNA parçasına sahip olduğundan, DNA dizilimi problemini çözmeye başladılar, DNA'daki moleküllerin baz çiftlerinin sırasını ortaya çıkarmak. Bu, Cambridge'de çalışan İngiliz moleküler biyolog Frederick Sanger'in işiydi. Sanger, protein insülinindeki amino asitlerin sırasını çözdüğü için 1958'de bir Nobel ödülü kazanmıştı. Amino asitler ve DNA arasındaki temel farklardan biri, DNA moleküllerinin çok daha uzun olması ve proteinlerin amino asitlere sahip olduğundan çok daha fazla baz çiftine sahip olmasıdır. Ayrıca her bir amino asit kimyasal olarak daha az benzerken, DNA bazları birbirine çok benziyordu, bu da onların ayrıştırılmasını zorlaştırıyordu. Sanger, kendisinin ve diğerlerinin daha önceki çalışmalarından yola çıkarak radyoaktif etiketler, Kimyasallar ve enzimler kullanarak kısa DNA şeritleri hazırlamanın bir yolunu buldu. Adenin, timin, sitozin ve guanini birbirinden ayırmanın bir yolunu bulmak için çeşitli biyokimyasal yöntemleri uyarladı. Bunu yapmak için kimyasal bileşikler olarak biraz farklı kimyasal ve fiziksel özelliklere sahip oldukları gerçeğinden yararlandı. En iyi sonuçlar elektroforez adı verilen bir işlemle geldi. Sonuçların yeterince doğru olduğundan emin olmak için Sanger ve ekibi, her bir ipliğin birden fazla kopyasını birkaç kez işledi ve sonuçları karşılaştırdı. Çok zaman alan, tekrarlanan bir süreçti. Ancak uzun molekülün kısa şeritlerinin çoğunu kullanarak ve bunların nerede başlayıp nerede bittiğini inceleyerek, iplikleri eşleştirmeyi ve okunabilir bir DNA dizisi oluşturmayı başardılar. 1977'de bir organizmanın genomunu okuma konusunda ilk başarıyı elde ettiler. Bu, PHIX-174 adında mütevazı bir bakteriofajdı. Bakteriofajlar, bakterileri enfekte eden virüslerdir ve PHIX-174, moleküler biyoloji laboratuvarlarında sıklıkla bir araç olarak kullanılanlardan biriydi. 1980 yılında Sanger bu değerli çalışmasıyla ikinci Nobel ödülünü kazandı. Bir sonraki genom hedefleri de laboratuvar organizmalarıydı. Okunabilir bir DNA dizisi üretmenin ne kadar zor olmasına rağmen moleküler biyologlar araştırmalarına devam ettiler. Bu arada yenilikler hesaplamada kısa şeritlerdeki bazıların modellerinin analiz edilmesine yardımcı oldu. Bilim insanları yoğun bir şekilde çalışmaya devam etti. Bir organizmanın tam olarak hangi genlere sahip olduğunu ve her genin hangi proteinleri üretebildiğini bilselerdi, Organizmanın nasıl oluştuğuna dair çok temel şeyleri, kelimenin tam anlamıyla döllenmiş yumurtadan yetişkine kadar hücre hücre anlayabilirlerdi. Meyve sineği araştırmaları için açık bir adaydı. Thomas Hunt Morgan ve grubu, 1950'den önce kalıtım kalıpları ve bazı kaba gen haritalamaları üzerinde zaten çok şey yapmıştı. Bir diğeri, Cainor Habdish adı verilen küçük bir yuvarlak kurttu. Yalnızca 1 milimetre uzunluğunda, basit bir sinir sistemi de dahil olmak üzere tam olarak 959 hücreye sahipti. Şu anda pek evcil bir hayvan gibi görünmeyebilir ama 100. Elegans, Sidney Brenner'ın en sevdiği laboratuvar hayvanıydı ve uzun yıllardır da öyleydi. Brenner, 1956 yılında Güney Afrika'dan Cambridge'deki Moleküler Biyoloji Laboratuvarına (LMB) gelmişti. 1960'lardan bu yana hücrelerinin görülmesi kolay olduğu için gelişimini araştırıyordu. Embriyo solucanındaki hücrelerin her birinin yetişkinde tam olarak neye dönüşeceğini belirlemenin mümkün olabileceğini düşündü. Solucanın genomunu ortaya çıkarabilirse, onun genlerini, yetişkin solucanın yaşam fonksiyonlarını nasıl yerine getirdiğiyle ilişkilendirebileceğini umuyordu. Çalışmaları sırasında Brenner ve ekibi, bir hayvandaki hücrelerin sıradan yaşamları hakkında da çok şey öğrendi, bunlar arasında hücrenin yapması gereken çok önemli bir işte vardı, ölme zamanı geldiğinde ölmek. Bitkiler ve hayvanlar her zaman yeni hücreler üretir, cildinizi ve uzun süre banyoda kaldığınızda nasıl silindiğini düşünün. Ölü maddelerden kurtuluruz ve bunların yerine yeni, canlı hücreler gelir. Bir organizmanın içindeki tüm bu yaşama ve ölme, doğanın olağan bir özelliğidir ve genler bu süreci programlamaktadır. Kanser hücrelerinin bu kadar tehlikeli olmasının nedeni budur, ölme zamanının geldiğini bilmezler. Hücreye bölünmeyi durdurma zamanının geldiğini söylemeyi başaramayan geni etkilemeye çalışmak, modern kanser araştırmalarının önemli bir parçasıdır. Brenner ve iki meslektaşı, düşük yuvarlak kurtlarla ilgili çalışmaları nedeniyle 2002 yılında Nobel ödülünü kazandı. Bu sırada bu meslektaşlardan biri olan John Sulston, insan genomu projesinde yer alan İngiliz ekibine liderlik ediyordu. Proje modern bilimin sembolü olarak duruyor. Öncelikle pahalıydı ve üzerinde binlerce insan çalışıyordu. Modern bilim adamı nadiren yalnız çalışan bir kişidir ve bugün bilimsel makalelerin düzinelerce, hatta yüzlerce yazarının olması oldukça normaldir. İş, farklı becerilere sahip birçok kişiyi gerektirebilir. William Harvey'in kalp üzerinde tek başına çalışmayalı ya da Lavoisier'in laboratuvarında tek asistanının karısı olması üzerinden uzun zaman geçti. İnsan genomunun dizilenmesi için çeşitli laboratuvarlar birlikte çalıştı. Kromozomları kendi aralarında paylaştırdılar, dolayısıyla işbirliği ve güven gerekiyordu ve her laboratuvarın dizileri aynı yüksek standartlarda üretmesi gerekiyordu. Bunun için DNA'nın birçok küçük parçasına ihtiyaç duyuldu ve ardından bunları tek bir dizide bir araya getirmek için bilgisayar analizi yapıldı. Bu laboratuvarları işletmek pahalıydı, dolayısıyla cömert bir finansmana ihtiyaç vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Ulusal Sağlık Enstitüleri, N.I.H. ve diğer yerlerdeki hükümet destekli laboratuvarlar tarafından sağlandı. Britanya'da, araştırma için önce devlet bağışları, ardından büyük bir özel tıbbi araştırma yardım kuruluşu olan Wellcome Trust'ın ödemesi yapıldı. Fransız ve Japon hükümetleri daha küçük laboratuvarları finanse ederek projeyi gerçekten uluslararası hale getirdi. İkincisi, proje ve aslında modern bilimin kendisi bilgisayar olmadan imkansız olurdu. Bilim insanları, DNA'nın her bir ipliğine bakıp, nerede başlayıp nerede bittiğini görmeye çalışırken büyük miktardaki bilgiyi analiz etmek zorunda kaldılar. İnsanlar için bu çok zorlayıcı olabilir, ancak bilgisayarlar bunu hızlı bir şekilde yapıyor. Artık pek çok bilimsel projede meyve sinekleri veya test tüpleriyle değil, yalnızca bilgisayarlarla ve bilgisayar programları ile ilgilenen insanlar yer alıyor. Üçüncüsü, modern bilim büyük bir iştir, hem kazanılacak hem de harcanacak çok para vardır. İnsan genomu projesi, kamu tarafından finanse edilen gruplar ile Amerikalı girişimci Craig Venter’ın kurduğu özel bir şirket arasındaki bir yarışa dönüştü. Yetenekli bir bilim adamı olan Venter, DNA dizilimini hızlandırabilecek bazı ekipmanların geliştirilmesine yardımcı oldu. İnsan genomunun şifresini çözen, bilgisinin patentini alan ve bilim adamlarını ve ilaç şirketlerini bu bilgiyi kullanmaları için görevlendiren ilk kişi olmak istiyordu. Nihai sonuç bir uzlaşmaydı. İnsan genomunun tamamı ücretsiz olarak mevcuttur. Ancak bu bilginin elde edilebileceği yollardan bazıları. Kullanılan ilaçlar patentlenebilir ve ortaya çıkan ilaçlar veya teşhis testleri kar amacıyla satılabilir. Ve tabii ki bugün insanlar öğrendiklerinin sağlıklarını korumalarına ve gelecekte kendilerini etkileyebilecek hastalıklardan kaçınmalarına yardımcı olacağını umarak DNA dizilimi yaptırmak için para ödüyorlar. Son olarak, genom projesi günümüzün önemli bilimini çevreleyen aldatmacanın etkileyici bir örneğidir. Bilim insanları, kıt fonlar için rekabet etmek zorunda kalıyor ve bazen hibe alabilmek için araştırmalarının önemini abartıyorlar. Sıradan bilim haber olmadığı için gazeteciler hikayelerini ellerinden geldiğince dramatik bir şekilde süsleyerek aktarırlar. Bir keşif veya atılımın her yeni duyurusu, halkın bir tedavi veya tedavinin çok yakında olduğu yönündeki beklentilerini artırıyor. Ancak çoğunlukla bilimin kalıcı etkilerinin fark edilmesi daha uzun zaman alır. Her gün yeni bilgiler kazanılıyor ve düzenli olarak yeni tedaviler tanıtılıyor. Ancak bilimin çoğu yavaş yavaş ilerliyor ve medyadaki abartılar nadiren dikkat çekiyor. Ancak insan genomunu okuyabilmek büyük bir başarı çünkü bize sağlık ve hastalık hakkında çok daha kesin bir anlayış sağlayabilir. Zamanla kansere, kalp hastalıklarına, diyabete, demansa ve modern zamanların diğer öldürücü hastalıklarına karşı yeni ilaçlar geliştirmemize yardımcı olacak. Pek çok alandan ve birçok ülkeden bilim insanının dahil olduğu bu önemli çalışmanın sonucunda hepimiz daha sağlıklı yaşamlar sürmeye hazırız. Bölüm 39 Büyük Patlama Evrenin tarihinin bir filmi yapılmış olsaydı, filmi geriye doğru oynattığınızda ne olurdu? Yaklaşık 5 milyar yıl önce gezegenimiz yok olacaktı, çünkü muhtemelen bu dönemde Güneş sistemimizin enkazından oluşmuştur. Başa dönmeye devam edin ve sonra ne oldu? Büyük patlama, o kadar güçlü bir patlama ki, sıcaklığı ve kuvveti 13,8 milyar yıl sonra bile hala hissediliyor. En azından 1940'lı yıllardan itibaren bilim adamlarının giderek artan bir güvenle önermeye başladıkları şey budur. Evren hayal edilemeyecek kadar sıcak ve yoğun bir noktadan başlamıştı ve sonra büyük patlama yaşandı. Bu andan itibaren soğuyup genişliyor ve galaksileri bu orijinal noktadan dışarı doğru taşıyor. Bizimki, içinde en küçük zerrecikler olduğumuz, dinamik ve heyecan verici bir evrendir. Görünür galaksileri oluşturan yıldızlar, gezegenler ve kuyruklu yıldızlardan oluşur, ayrıca görünmez olan çok şey var, kara delikler ve çok daha bol miktarda bulunan, karanlık madde, ve, karanlık enerji. Peki büyük patlama gerçekten oldu mu ve evreni açıklayabilir mi? Tabii ki çekime başlayacak kimse yoktu. Peki büyük patlamadan hemen önce ne oldu? Bunlar kesin olarak cevaplanması mümkün olmayan sorulardır, ancak kozmolojinin, evrenin incelenmesi, yanı sıra pek çok ileri teknoloji fiziği de içerirler. Geçtiğimiz yarım yüzyıl boyunca pek çok tartışmaya yol açtılar. Ve şu anda da devam ediyor. 1800 civarında Fransız Newtoncu Laplace, bulutsu hipotezini geliştirdi. Esas olarak güneş sisteminin dev bir gaz bulutundan geliştiğini iddia etmeyi amaçlıyordu. Pek çok insanı, dünyanın merkezi ısısı, fosilleri ve diğer jeolojik özellikleri gibi özelliklerini açıklamaya yardımcı olacak eski bir tarihe sahip olduğuna ikna etti. 19. yüzyıldaki pek çok bilim adamı, dünyanın ve galaksimiz samanyolunun yaşı konusunda hararetle tartışıyordu. 20. yüzyılın başlarında iki gelişme soruları kökten değiştirdi. Bunlardan ilki, zaman ve uzaya dair önemli sonuçlarıyla birlikte Einstein'ın genel görelilik teorisiydi. Einstein, bu iki şeyin, uzay zaman, gibi yakından ilişkili olduğu konusunda ısrar ederek evrene yeni bir boyut ekledi. Einstein'ın matematiksel çalışması aynı zamanda uzayın kavisli olduğunu da ima ediyordu, dolayısıyla Öklid'in geometrisi uzayın geniş mesafeleri için yeterli bir açıklama sağlayamıyordu. Öklid evreninde paralel çizgiler sonsuza kadar devam eder ve asla birbirine değmez. Ancak bu, uzayın düz olduğunu varsayar. Düz bir Öklid dünyasında bir üçgenin açılarının toplamı her zaman 180 derecedir. Ancak küre üzerinde kavisli yüzeyi olan bir üçgeni ölçüyorsanız bu işe yaramaz. Ve eğer uzayın kendisi kavisliyse, bununla başa çıkmak için farklı matematik biçimlerine ihtiyacımız var. Einstein'ın muhteşem çalışmasının temel gerçeğini kabul eden fizikçiler ve kozmologların yapacak yeni düşünceleri vardı. Getirdiği devrim büyük ölçüde teorik olsa da kozmolojideki ikinci büyük gelişme teorik değildi. Bu, özellikle Amerikalı gökbilimci Edwin Hubble'ın gözlemlerine sıkı sıkıya dayanıyordu. Hubble, 1990 yılında bir uzay mekiğinin kendi adını taşıyan bir uzay teleskobunu dünyanın etrafında yörüngeye taşımasıyla kutlandı. Hubble Uzayı Teleskop yakın zamanda çalıştığı Kaliforniya'daki Mount Wilson gözlemevindeki teleskopla görebileceğinden daha fazlasını ortaya çıkardı. 1920'lerde Hubble, herhangi bir gökbilimcinin şimdiye kadar başaramadığı kadar ileriyi gördü. Galaksimizin, samanyolu, evrenin sonunun başlangıcı bile olmadığını gösterdi. Teleskoplarımızın ulaşamayacağı kadar uzağa uzanan sayısız binlerce galaksiden biridir. Kozmologlar ayrıca Hubble'ı ismine eklenen özel sayı olan, sabit, nedeniyle de hatırlıyorlar. Benzer bir fikir olan Planck sabitini hatırlarsınız. Işık bizden uzaklaşırken, dalgalarının spektrumunu görünür spektrumun kırmızı ucuna kaydırır. Buna, kırmızıya kayma, denir. Bize doğru hareket ediyorsa, dalgaları spektrumun diğer ucuna, maviye kaymaya doğru kayar. Bu, gökbilimcilerin kolayca ölçebileceği bir etkidir ve trenlerin size doğru gelirken ve sizden uzaklaşırken farklı ses çıkarmasına neden olan aynı şeyden kaynaklanmaktadır. Hubble'ın gördüğü şey, çok uzak yıldızlardan gelen ışığın kırmızıya kayması olduğu ve yıldız ne kadar uzaktaysa kaymanın o kadar büyük olduğuydu. Bu ona yıldızların bizden uzaklaştığını ve ne kadar uzaksa o kadar hızlı hareket ettiklerini söyledi. Evren genişliyor ve bunu artan bir hızla yapıyor gibi görünüyor. Hubble yıldızlara olan mesafeyi ve kırmızıya kaymanın boyutunu ölçtü. Ölçümlerini bir grafik üzerinde çizdiğinde oldukça düz bir çizgi üzerindeydi. Bundan yola çıkarak, 1929'da çok önemli bir makalede yayınladığı, Hubble sabitini hesapladı. Bu olağanüstü sayı, kozmologlara evrenin yaşını hesaplamak için bir yöntem kazandırdı. O zamandan bu yana Hubble sabiti geliştirildi. Yeni gözlemler daha da uzaktaki yıldızları buldu ve artık kırmızıya kayma konusunda daha doğru ölçümler yapabiliyoruz. Bu yıldızlardan bazıları milyonlarca ışık yılı uzaktadır. Bir ışık yılı yaklaşık 6 trilyon dünya milidir. Bir güneş ışığı ışınının dünyaya ulaşması yalnızca 8 dakika sürer. Eğer ışık ışını daha sonra güneşe geri dönerse, yılda 32 binden fazla dönüş yolculuğu yapabilir, bu da, kat edilen geniş mesafeleri değerlendirmeye çalışmanın başka bir yoludur. Ve çok büyük miktarda zaman. Gece gökyüzünde gördüğümüz şeylerden bazıları, oluşmaya başlayan ışıktır. Çok uzun zaman önce soyu tükenmiş yıldızlardan yola çıktık. Hubble sabiti için gerçekten kesin bir değer elde etmek için, bu çok uzak yıldızların ve galaksilerin bizden tam olarak ne kadar uzakta olduklarını bilmemiz gerekiyor. Ancak bu zorluklara rağmen sabitin önemi, bize yaklaşık olarak ne kadar süredir seyahat ettiklerini söyleyebilmesidir. Bu, büyük patlamadan başlayarak evrenin yaşını verir. Big Bang, 1940'larda George Gamow tarafından popülerleştirildi. Gamow, 1930'ların başında Amerika'ya giden Rusya doğumlu renkli bir fizikçiydi. Olağanüstü derecede yaratıcı bir zekası vardı. Moleküler biyolojinin yanı sıra fizik ve görelilik teorisine de fikirler katıyordu. Bir meslektaşı birlikte mikro düzeyde bir atom çekirdeğinin nasıl elektron, beta parçacıkları yaydığını araştırdı. Büyük ölçekte, nebulaların, sıcak parçacıklardan ve kozmik tozdan oluşan dev bulutlar, nasıl oluştuğuna baktı. Onun büyük patlama teorisi, 1948'den itibaren başkalarıyla birlikte geliştirildi, Atomların en küçük bileşenlerine ilişkin bilgi üzerine inşa edildi ve evren başladığında neler olabileceğine dair bir modelle birleştirildi. İlk olarak bileşenler, parçacıklar ve kuvvetler. 1940'ların sonlarında fiziğin bu kısmına kuantum elektrodinamiği veya kısaca QED adı verilmeye başlandı. Bunu anlamaya yardımcı olanlardan biri de Amerikalı fizikçi Richard Feynman'dı. Teorilerini ve matematiğini açıklamak için çizdiği diyagramlarla, bazen restoran peçetelerine ve bongo davul çalmasıyla ünlüdür. 1965'te Nobel ödülünü, öncelikle aşağıda inceleyeceğimiz daha da küçük parçacıkları ve kuvvetleri tanımlamak için karmaşık matematik sağlayan QED üzerindeki çalışmasıyla kazandı. İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden sonra, Parçacık fizikçileri atomları ve ardından parçacıkları giderek daha güçlü parçacık hızlandırıcılarla hızlandırmaya devam ettiler. Hızlandırıcılar atomları atom altı parçacıklarına ayırabiliyor. Bu da büyük patlamadan birkaç dakika sonra olabilecekleri tersine çevirmeye benziyor. Büyük patlamanın hemen ardından soğuma başladığında maddenin yapı taşları oluşmaya başlayacaktı. Parçacıklardan atomlar, atomlardan elementler ve böylece gezegenler ve yıldızlar ortaya çıkacaktı. Einstein'ın E eşittir MC2 denkleminin bize söylediği gibi, giderek artan hızlarda, neredeyse ışık hızı kadar, hızlandırıcılarda kütle çoğunlukla enerjiye dönüştürülür. Fizikçiler bu çok hızlı parçacıkların bazı büyüleyici şeyler yaptığını buldular. Elektron hızlandırıcıdan değişmeden çıkar. Bu, kuvvet parçacıkları ailesinin, leptonlar, bir parçasıdır. Proton ve nötronun kuark adı verilen daha da küçük parçacıklardan oluştuğu ortaya çıktı. Birkaç çeşit var. Her biri bir ücretle birlikte gelir. Üçlü olarak birleştirildiğinde bir nötron veya proton oluştururlar. Evrende dört temel kuvvet vardır. Birbirleriyle nasıl ilişki kurduklarını anlamak 20. yüzyılın en büyük arayışlarından biri olmuştur. Yer çekimi en zayıf olanıdır, ancak sonsuz bir mesafede etki eder. Newton'un elmasından bu yana resmi olarak bu konuda kafa yoruyor olsak da hala tam olarak anlaşılmış değil. Elektromanyetizma doğanın birçok yönüyle ilgilidir. Elektronları atomdaki yörüngelerinde tutar ve ışık olarak bize güneşin hala parladığına dair günlük haber getirir. Ayrıca atomda güçlü ve zayıf nükleer kuvvetler vardır. Bu ikisi atomun çekirdeğindeki parçacıkları bağlar. Yer çekimini bir kenara bırakırsak, diğer kuvvetler bozon adı verilen özel parçacıkların, kuvvet taşıyıcıları, değişimiyle çalışır. Bunlar arasında elektromanyetizmanın bozonu olan Einstein'ın ışık kuantumu olan da yer alıyor. Ancak belki de en ünlü bozon eksik olanıdır, Higgs bozonu. Parçacık fizikçileri 1960'lardan beri onu arıyorlar. Bu bozonun diğer parçacıklarda kütle oluşturduğu düşünülüyor. Bunu bulmak, büyük patlamanın hemen ardından parçacıkların nasıl kütle kazandığını açıklamaya yardımcı olacak. Bilim insanları, İsviçre'nin Cenevre kenti yakınlarındaki dünyanın en büyük parçacık hızlandırıcısı olan büyük hadron çarpıştırıcısında, LHC, 2012 yılında cihazlarında bunun bir anlık görüntüsünü yakaladıklarını düşünüyor. LHC, 1998 ile 2008 yılları arasında Avrupa Nükleer Araştırma Örgütü, CERN, tarafından inşa edildi. CERN 1954 yılında kuruldu. Fizik araştırmalarının yüksek maliyeti ve bu deneyleri maddenin en uç noktalarında gerçekleştirmek ve yorumlamak için çok sayıda bilim insanına, teknisyene ve bilgisayar personeline ihtiyaç duyulmasının bir sonucu olarak, Birçok Avrupa ülkesi arasında işbirliğine dayalı bir bilimsel kuruluştu. Ve enerji. Higgs bozonu, standart model olarak bilinen ve yerçekimi dışındaki her şeyi açıklayan bulmacanın son derece yararlı, ancak son kısmı değil, bir parçası olacaktır. Ve onaylanmış bir standart model, muhtemelen sicim teorisi yoluyla, tüm bu kuvvetleri ve parçacıkları analiz etmeye yönelik bir yaklaşım olan, her şeyin teorisine yaklaşacaktır. Sicim teorisi, doğadaki bu temel kuvvetlerin tek boyutlu titreşen sicimler gibi düşünülebileceği varsayımına dayanmaktadır. Çok karmaşık matematik kullanır. Bu çalışma hala yapım aşamasında olan bir bilimdir. Bu mikro düzeydeki parçacık fiziğinin çoğunu, içinde yaşadığımız sıradan dünyayla ilişkilendirmek zordur. Ancak bilim insanları, nükleer enerji, televizyon, bilgisayarlar, Kuantum hesaplama ve tıbbi tarama ekipmanlarında giderek daha fazla kullanım alanı buluyor. Günlük hayatımızdaki bu önemli kullanımların ötesinde, büyük patlama fikrinin uzayın çok uzaklarında görülebilen ve görülemeyen şeylere uydurulması nedeniyle öğrenilecek çok şey var. 1920'lerde Rus fizikçi Alexander Friedman, Einstein'ın genel görelilik teorisini evrene ilişkin kendi matematiksel anlayışına hızla özümseyenlerden biriydi. Fredman denklemleri genişleyen bir evren için kurallar sağladı. Fredman ayrıca yıldızlara dünyadan bakmamızın bir önemi olup olmadığını da merak etti. Bizim için özel bir yer ama bu bize evreni görmemiz için eşsiz bir yer verdi mi? Hayır önemli değil dedi. Tam da bulunduğumuz yer orası. Işık yılı uzakta başka bir gezegende olsaydık her şey farklı görünmezdi. Bu Friedmann'ın kozmolojik sabiti. Bu bize başka bir önemli fikir veriyor, maddenin evrene eşit şekilde dağıldığı. Elbette yerel farklılıklar da mevcut, dünya, kendisini çevreleyen atmosferden çok daha yoğun. Ancak tüm uzayda yumuşatıldığında bu prensip doğru gibi görünüyor. Günümüzde kozmologlar araştırmalarının çoğunu hala Friedmann'ın modellerine dayandırıyorlar. Ayrıca kara delikler ve karanlık madde gibi gizemli şeylerle de uğraşmak zorundalar. Kraliyet Cemiyeti'nin iki üyesi 18. yüzyılda karanlık yıldız fikrini tartıştı. Modern eşdeğeri olan kara deliği tanımlamak modern bir matematik dehasının eseriydi. Roger Penrose ve parlak teorik fizikçi Stephen Hawking Emekliliğine kadar Hawking, Cambridge Üniversitesi'nde Isaac Newton'un Lucasian matematik profesörü olarak eski işini yürüttü. Birlikte kara deliklerin nasıl hayal edilmesinin kolay olduğunu ama elbette görmenin imkansız olduğunu açıkladılar. Bunun nedeni, ölmekte olan yıldızların giderek küçüldüğü uzaydaki alanlardan kaynaklanmalarıdır. Geriye kalan maddeler daha yoğun hale geldikçe, yerçekimi kuvvetleri o kadar güçlü hale gelir ki, Işık fotonları sıkışıp kalır ve dışarı çıkamaz. Ayrıca süper kütleli kara delikler de var. 2008 yılında Samanyolu'nun kendi süper kara deliği Yay ya Yıldız Şili'de teleskoplarla yapılan 16 yıllık bir avın ardından doğrulandı. Alman Reinhard Genzel liderliğindeki gökbilimciler, galaksinin merkezindeki kara deliğin etrafında dönen yıldızların desenlerini izledi. Kızılötesi ışık ölçümlerini kullandılar çünkü kara delikle aramızda, 27 bin ışık yılı uzaklıkta çok fazla yıldız tozu var. Bu süper kütleli kara delikler galaksilerin oluşumunda rol oynayabilir ve uzayın doğrudan göremediğimiz başka bir bölümünü içeriyor olabilir, karanlık madde. Karanlık maddenin, gaz ve uzay tozuyla birlikte görünür yıldız ve gezegenlerin yüzde dördünden çok daha fazlasını, maddesinin yüzde seksenini, oluşturduğu düşünülüyor. Karanlık madde ilk kez 1930'larda evrenin büyük parçalarının neden tam olarak tahmin edildiği gibi davranmadığını açıklamak için düşünüldü. Bilim adamları, görünür parçaların kütlesi ile yer çekimi etkileri arasında bir uyumsuzluk olduğunu fark etmişlerdi, bir şeyler eksikti. 1970'lerde gökbilimci Vera Rubin, galaksilerin kenarlarındaki yıldızların ne kadar hızlı hareket ettiğinin haritasını çıkardı olması gerekenden daha hızlı gidiyorlardı. Geleneksel olarak galaksinin merkezinden uzaklaştıkça yörüngede daha yavaş hareket edecekleri düşünülüyordu. Karanlık madde, yıldızları hızlandırmak için gereken ekstra yer çekimini sağlayacaktır. Yani dolaylı olarak karanlık maddenin kanıtı sağlanmış ve genel kabul görmüştür. Ancak karanlık maddenin ne olduğu bir sır olarak kalmaya devam ediyor, gelecekte bulunması veya çürütülmesi gereken başka bir şey var. Modern kozmoloji Einstein'ın teorilerinden, binlerce gözlemden, bilgisayarlarla ortaya çıktı. Verileri analiz edin ve Gamov'un büyük patlama fikrinden yararlanın. Bilimdeki herhangi bir iyi teori gibi, büyük patlamada Gamov'un zamanından bu yana değişti. Aslına bakılırsa, 1948'de ortaya atılmasından sonraki 20 yıl boyunca fizikçiler evrenin kökeniyle pek ilgilenmediler. Büyük patlama, çoğunlukla gökbilimci Ford Hoyle'la ilişkilendirilen, kararlı durum, adı verilen başka bir evren modeliyle mücadele etmek zorundaydı. Hoyle'un modeli 1950'lerde bir miktar destek gördü. Sürekli yeni maddenin yaratıldığı sonsuz bir evreni akla getiriyordu. Bu modda evrenin başlangıcı ve sonu yoktur. Durağın durum fikrinde o kadar çok zorluk vardı ki bilimsel ömrü çok kısaydı. Fizikçiler artık kısa ömürlü parçacıklar ve parçacık hızlandırıcılarda toplanan kuvvetler hakkında bilgi sahibi. Uzayın en uzak noktalarında gözlemleri var, büyük patlama hakkında bildiklerimizi düzeltmeyi başardılar. Ayrıntılar ve hatta bazı temel ilkeler konusunda hala pek çok anlaşmazlık var, ancak bu bilimde alışılmadık bir durum değil. Büyük patlama modeli, uzak yıldızların kırmızıya kayması, arka plandaki kozmik radyasyon ve temel atomik kuvvetler de dahil olmak üzere, artık ölçülebilen pek çok şeyi anlamlı kılabiliyor. Kara delikleri ve karanlık maddeyi barındırabilir. Modelin yapmadığı şey büyük patlamanın neden gerçekleştiğini söylemektir. Ancak o zaman bilim, neden ile değil, nasıl ile ilgilenir. Tüm bilim dallarında olduğu gibi fizikçilerin ve kozmologların bir kısmı dini inançlara sahipken, bir kısmı yoktur. Bu olması gerektiği gibi, en iyi bilim hoşgörü atmosferinde yapılır. Bölüm 40. Dijital çağımızda bilim. Bilgisayarınızı bir sonraki açışınızda muhtemelen hesaplama yapmayacaksınız. Bir şeye bakabilir, arkadaşlarınıza e-posta gönderebilir veya en son futbol skorunu kontrol edebilirsiniz. Ancak bilgisayarlar başlangıçta işleri beynimizden daha hızlı veya daha doğru bir şekilde hesaplayabilen, hesaplayabilen makinelerdi. Bilgisayarları en ileri teknoloji olarak düşünüyoruz, ancak bilgisayar fikri çok eski. 19. yüzyılda İngiliz matematikçi Charles Babbage, ileler yapmak üzere, programlanabilecek, bir hesap makinesi tasarladı. Örneğin, onu tek sayılarla 1 milyona kadar sayacak şekilde ayarlayabilir ve oraya vardığında 1 milyon 2'ye atlayabilir. Sayının 1 milyon kadar sayılmasını sabırla izleyen herkes eksik sayı karşısında şaşırırdı. Babbage'in vurguladığı nokta, makinesinin doğanın normal akışında beklemeyeceğimiz şeyleri yapabileceğiydi. 1800'lerin sonlarında Amerikalı matematikçi Herman Hollerith delikli kartlar kullanan bir elektrikli makine icat etti. Çok sayıda veriyi analiz etmek. Kartlar doğru şekilde delinip makineye beslenirse, makine onları okuyabilir ve bilgiyi işleyebilir. Hollerit makinesi, hükümetin nüfus hakkında daha fazla bilgi sahibi olmasına yardımcı olmak için insanların nüfus sayımı formlarına koyduğu bilgileri analiz etmede çok faydalı oldu. İnsanların ne kadar kazandığı, her evde kaç kişinin yaşadığı, yaşları ve cinsiyetleri gibi temel verileri çok hızlı bir şekilde hesaplayabiliyordu. Delikli kart, 2. Dünya Savaşı'na kadar çoğu bilgisayarın çalışma şekli olarak kaldı. Bu savaş sırasında bilgisayarlar askeri amaçlarla kullanılmaya başlandı. Mermilerin ne kadar uzağa gidebileceğini hesaplayabiliyorlardı ve düşman mesajlarının kodunu çözmeye yönelik çok gizli girişimlerde daha dramatik bir rol oynadılar. Almanlar, İngilizler ve Amerikalıların hepsi savaş zamanı güvenliğine yardımcı olmak için bilgisayarlar geliştirdiler. İşte harika bir ironi, modern bilgisayar herkesin dünyasını açtı. Ancak en yüksek güvenlik yetkisine sahip çok az sayıda kişinin erişebildiği bir şey olarak başladı. İngilizler ve Amerikalılar, Almanca kodlu mesajları analiz etmek için bilgisayarları kullandılar. İngilizlerin Alman yasalarını kırma çabalarının kalbi, Buckingham sayırdaki Blechley Park adlı eski bir kır eviydi. Almanlar iki kod yapma, şifreleme, makinesi kullandı, Enigma ve Lorenz. Kodlar her gün değiştiriliyordu ve bu da kod çözme makinelerinin büyük ölçüde uyum sağlamasını gerektiriyordu. İngilizler iki şifre kırma makinesi tasarladı, Bombe ve Colossus. Colossus, bu bilgisayarların devasa makineler olması, tüm odaları doldurması ve büyük miktarlarda elektrik tüketmesi nedeniyle iyi bir isimdi. Bilgisayarlar elektrik sinyallerini değiştirmek için bir dizi vakum tüpü kullandı. Bu tüpler çok fazla ısı üretiyordu ve sürekli arızalanıyordu. Geniş koridorlar, teknisyenlerin yanmış filamentleri kolayca değiştirebilmesi için tüp sıralarını ayırıyordu. O günlerde, hata ayıklama, bir yazılım programını çalıştırmak anlamına gelmiyordu, sıcak cam tüpün içine giren ve sistemde kısa devre yapan böceklere, güveler veya sinekler ulaşıp bunları temizlemek anlamına geliyordu. Şifre kırıcılar savaşın süresini kısalttı ve şüphesiz müttefiklerin savaşı kazanmasına yardımcı oldu. Bletchley Park'ta dikkat çekici bir matematikçi çalışıyordu, Alan Turin. Cambridge'deki eski kolejim Kings College'da eğitim gördü, burada 1930'ların başlarında dehası orada bir öğrenci olarak tanındı. Bilgisayar matematiği üzerine önemli fikirler yayınlıyordu ve Bletchley Park'taki çalışmaları olağanüstüydü. Savaştan sonra fikirlerini zorlamaya devam etti. Bilgisayarların çalışma şekli ile beynimizin çalışma şekli arasındaki ilişkiye dair harika içgörüleri vardı, yapay zeka, ağı, hakkında ve hatta satranç oynayabilecek bir makine geliştirmeyi bile hedefliyoruz. Satrançta büyük ustalar genellikle bilgisayara karşı kazanıyor ancak makineler en iyi hamleyi yapma konusunda giderek daha iyi hale geliyor. Turing, Londra Teddington'daki ulusal fizik laboratuvarında Ace adında ilk elektronik bilgisayarı geliştirdi. Çok daha fazla bilgi işlem kapasitesine sahipti. Hayatı trajik bir şekilde sona erdi. Britanya'da eşcinsel faaliyetin yasa dışı olduğu bir dönemde eşcinseldi. Polis tarafından tutuklanan adam, cinsel yönelimini tedavi etmek için seks hormonlarıyla tedavi gördü. Stryke'nin zehri katılmış bir elmayı yiyerek intihar ettiği neredeyse kesindir. Onun yaşamı ve ölümü, olağanüstü bilim adamlarının herhangi bir ırk, cinsiyet, din ve cinsel tercihe sahip olabileceğini hatırlatıyor. Savaş sırasında üretilen devasa makineler değerliydi ancak aşırı ısınan vanalar yüzünden sınırlıydılar. Daha sonra bilgisayarı ve daha birçok şeyi değiştiren bir icat geldi, transistör. 1947'nin sonlarından itibaren John Bardeen, Walter Bratton ve William Shockley tarafından geliştirilen bu cihaz, elektronik sinyalleri güçlendirebilir ve değiştirebilir. Transistörler vakum tüplerinden çok daha küçüktü ve çok daha az ısı üretiyorlardı. Transistörlü radyolar gibi her türlü elektrikli cihazı çok daha küçük ve daha verimli hale getirdiler. Üç adam, çalışmaları nedeniyle Nobel Fizik ödülünü paylaştı ve Bardeen Transistörleri ve modern devreleri mümkün kılan malzeme olan yarı iletkenler üzerine yaptığı araştırmayla ikinci ödülü kazandı. Ordu, 1945'ten 1991'e kadar olan soğuk savaş sırasında bir işimi geliştirmeye devam etti. İki büyük süper güç ABD ve SSCB, İkinci Dünya Savaşı sırasında müttefik olmalarına rağmen birbirlerine güvenmiyorlardı. Verileri analiz etmek için bilgisayarlar kullanıldı ülke diğerinin faaliyetleri hakkında bilgi topladı. Ancak giderek daha güçlü hale gelen sayı hesaplayan bilgisayarlar, bilim adamlarına da çok yardımcı oldu. Fizikçiler bu yeni ve gelişen makinelerden en fazla 1960'lı yıllarda yararlandılar. Yüksek enerjili parçacık hızlandırıcılar o kadar çok veri yarattı ki, kalemi ve kağıdı olan bir insan ordusunun bunların hepsini anlaması imkansız olurdu. Giderek daha fazla sayıda bilgisayar bilimci çeşitli bilimsel ekiplerin üyesi oldu ve araştırma bütçeleri maaşlarını ve ekipmanlarını içeriyordu. Bu nedenle, bir takımın diğeriyle sadece kişiden kişiye değil, bilgisayardan bilgisayara da konuşabilmesi çok mantıklıydı. Sonuçta telefon bir asırdır ortalıktaydı ve telgraf telleriyle mesaj göndermek daha da eskiydi. Daha sonra 1960'ların başında, paket anahtarlama, icat edildi. Dijital mesajlar daha küçük birimlere bölünebilir ve her birim en kolay yoldan ilerleyebilir ve daha sonra varış noktasında, yani alıcı bilgisayar ekranında yeniden birleştirilebilir. Sabit hatta konuştuğunuzda, gerçek zamanlı olursunuz ve başka kimse sizi arayamaz. Ancak bir bilgisayarda bir mesaj, bir e-posta veya bir web sitesindeki bir gönderi, gönderip alabilirsiniz ve bu mesaj, birisi onu okumak istediğinde mevcut olacaktır. Paket anahtarlama ABD ve İngiltere'de eş zamanlı olarak geliştirildi. Ulusal güvenliğin bir özelliği olarak, Askeri veya siyasi liderlerin birbirleriyle iletişim kurmasına olanak tanıdı ve bazı iletişim tesisleri tahrip edilse bile çalışmaya devam etti. Paket anahtarlama, bilgisayar gruplarının birbirine bağlanmasını kolaylaştırdı, onları ağ haline getirdi. Yine, ağ kuran ilk askeri olmayan gruplar bilim insanlarıydı. Modern bilimin büyük bir kısmı işbirliğinden yararlanıyor. 1960'ların giderek küçülen ve hızlanan bilgisayarlarından en çok yararlananlar akademik topluluklardı. Bugün kullandıklarımızla karşılaştırıldığında son derece büyük, son derece yavaş ve son derece pahalıydılar. Ancak o zaman bile bilgisayar oyunu oynamanın mümkün olduğunu ve dolayısıyla eğlencenin erken başladığını öğrendiğinizde rahatlayacaksınız. Bilgisayardaki değişimin hızı 1970'lerde hızlandı. Ekranı ve klavyesi olan bilgisayarlar ya da mikro bilgisayarlar masaya sığacak kadar küçüldü. İçerdikleri mikro işlemci çipleri güçlendikçe kişisel bilgisayar devrimi başladı. Araştırmanın büyük bir kısmı ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Silikon Vadisi'nde yapıldı. Bilgisayarlar akademik toplulukların çalışma ve birbirleriyle iletişim kurma şeklini değiştirmeye devam etti. Dünyanın en büyük fizikçi koleksiyonlarından biri Dünyanın en hızlı parçacık hızlandırıcısı olan Büyük Hadron Çarpıştırıcısını barındıran Avrupa Nükleer Araştırma Örgütü'nde, CERN, çalışıyordu. CERN'deki bilgisayar uzmanları ağ oluşturma ve veri analizini 1980'lerde ve 1990'larda yeni boyutlara taşıdı. Uzmanlardan biri Tim Berners-Lee'di. Berners-Lee her zaman bilgisayarlara hayran kalmıştı. Her iki bebeğini de ilk bilgisayar öncüleri olduğundan onlarla birlikte büyüdü. Berners-Lee Oxford'da fizik okudu ve ardından CERN'de çalışmaya başladı. 1989 yılında, bilgi yönetimi için bazı araştırma fonları istedi. CERN'deki patronları ona biraz yardım etti ama o, internette artan miktardaki bilgiyi, bilgisayarı ve telefon hattı olan herkesin kolayca erişebileceği hale getirme fikrinde ısrar etti. Meslektaşı Robert Caleo ile birlikte World e Wide Web'i icat etti. İlk başta sadece CERN'de ve bir veya iki fizik laboratuvarında kullanıldı. Daha sonra 1993 yılında halka açıldı. Bu, kişisel bilgisayarların yalnızca iş yerinde değil, evde de muazzam bir şekilde büyümesiyle aynı zamana denk geldi. Microsoft'un Bill Gates'i ve Apple'ın Steve Jobs'u gibi kişisel bilgisayar devrimine öncülük eden insanlar modern bilim kahramanlarıdır ve çok zengin olmuşlardır. Böylece 1955 yılı bilgisayarlar için iyi bir yıl oldu. Berners-Lee, Gates ve Jobs o zaman doğdu. 1970'lerden itibaren bilgisayar geliştirme hızı, genom dizilimi yöntemlerinin icat edilme hızıyla eşleşti. İki olayın aynı anda gerçekleşmesi tesadüf değil. Modern bilim, modern bilgisayar olmadan düşünülemez. Yeni ilaçların tasarlanmasından iklim değişikliğinin modellenmesine kadar birçok temel bilimsel problem bu makinelere bağlıdır. Evde bunları ödev yapmak, tatil bileti rezervasyonu yapmak, bilgisayar oyunu oynamak için kullanıyoruz. Gömülü bilgisayar sistemleri uçaklarımızı uçuruyor, tıbbi görüntülemeye yardımcı oluyor ve kıyafetlerimizi yıkıyor. Modern bilim gibi, modern yaşamda bilgisayar tabanlıdır. Buna şaşırmamamız gerekiyor. Bu küçük kitapta göstermeye çalıştığım şeylerden biri de tarihin her anında bilimin o anın ürünü olduğudur. Hipokrat'ın anı Galileo'nun ya da Lavoisier'ininkinden farklıydı. O dönemde diğer insanlar gibi giyiniyor, yemek yiyor ve düşünüyorlardı. Bu kitaptaki insanlar çağdaşlarının çoğundan daha keskin düşünmüşler ve fikirlerini aktarabilmeyi başarmışlardır. Bu nedenle onların düşündükleri ve yazdıkları hatırlanmaya değerdir. Ancak günümüzün bilimi her zamankinden daha güçlü. Bilgisayarlar bilim insanları ve öğrencilerin yanı sıra suçlular ve bilgisayar korsanları için de faydalıdır. Bilim ve teknoloji, ortak çıkarımız için kullanılabileceği kadar kolaylıkla istimal edilebilir. İyi bilim adamlarına ihtiyacımız var ama, aynı zamanda bilimimizin dünyayı hepimiz için daha iyi bir yer haline getirmesini sağlayacak iyi vatandaşlara da ihtiyacımız var.